Nesnevi-i Nuriye, Bismillahirrahmanirrahim. İtizar. Risale-i Nur külliyatından el mesnevi arabi ile muanven, Büyük Üstad'ın Cihan Bah'a pek kıymetlar şu eserini de Allah'ın alın ve inayetiyle Arabi'den Türkçe'ye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi vaktiyar addediyorum. Yalnız aslındaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti tercümede muhafaza edemedim. Evet o cevher baha, hakikatlara zahf olacak, ne bir harf ve ne bir lafız bulamadım. Percüme lisanı da fikrim gibi nâfız ve kasır olduğundan, o azim imani ve cesim Kur'ani hakikatlere ancak böyle dar ve kısa bir kisveyi tedarik edebildin. Ne hakkın ve ne hakikatın hatırı kalmış. fabrika i Dimağiyye'nin bozukluğundan bu kadarını da, müellif-i muhterem zamanın manevi yardımlarıyla dokuyabildim. Evet, bir tavuk kendi uçuşuyla Şahin veya kartanın uçuşlarını taklit ve tercüme edemez. Bu hakikaten asrına uygun ve layık bir tercüme değildir. Pek kısa bir meal bazen de kayyedilmiş, tercüme edilmiş Çok yerlerde yalnız mealini aldım. Bazı yerlerde de kayyettim. Ancak asrındaki hakaikı evlâd-ı vatana gösteren küçük bir aylıdır. Risale-i Nur meseben küçük kardeşi ve 15 beş sene ondan ders alan Abdül-i Mecid Mecid. Risale-i Nur'un bir nevi arabi Mesnevi-i Şerîfi hükmünde olan bu mecmuanın mukaddemesi 5 noktadır. Birinci nokta, 40-50 sene evvel eski Said, ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede hareket ettiği için hakikat-ül hakaite karşı ehl-i-tarikat ve ehl i gibi bir meslek aradı. Eksar ehl-i-tarikat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi. Çünkü aklı, fikri, hikmet-i felsefiye ile bir derece yaralıydı. Tedavi lazımdı. Sonra hem kalben hem aklen hakikate giden bazı büyük ehl-i-hakikatın arkasında gitmek istedi. Baktı, onların her birinin ayrı, cazibedar bir hassası var. hangisinin arkasından gideceğine daha tahayyürde kaldı. i̇mam Rabbani de ona gayri bir tarzda ''Tevhid-i kıble et'' demiş. Yani yalnız bir Üstad'ın arkasındandı. O çok yaralı Eski Said'in kalbine geldi ki, ''Üstad-ı Hakîki Kur'an'dır. Tevhid-i kıble bu Üstad ile olur diye yalnız o Üstad-ı Kutsi'nin üşadıyla hem kalbi hem ruhu gayet garip bir tarzda sülüke başladılar. Nefs-i emmâresi de şükûk ve şubahatıyla O'nu manevi ve ilmi mücahide'ye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil, belki İmam-i Rezali radiyallahu anh, Mevlana Celaleddin radiyallahu anh ve İmam-i Rabbani radiyallahu anh gibi kalp, ruh, akıl gözleri açık olarak, eil-i akıl gözünü kapadığı yerlerde, o makamlarda gözü açık olarak gezmiş. Cenab-ı Hak'ka has şükür olsun ki, Kur'an'ın dersiyle, irşadıyla hakikata bir yol bulmuş, girmiş. Hatta وَفِي كُنُ الْشَيْئِنْ لَهُ عَيَةٌ تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ وَاحَي. Her bir şeyde onun bir olduğuna delalet eden bir delil vardır. Hakikatine mashar olduğunu yeni Said'in Risale-i Nur'u göstermiş. ikinci nokta Mevlana Celaleddin radıyallahu an ve İmam-ı Rabbani radıyallahu anh ve i̇mam Gazali radıyallahu anh gibi Akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için, her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin elhamdan kurtulmasını temine çalışıp, billahi hamd. Eski sahip sayı, yeni sahip'e inkılat etmiş. Aslı tarisi, sonra Türkçe olan Mesnevi Şerif gibi, o da Arapça bir nevi, Mesnevi hükmünde katre, hubab, habbe, zühre, zerre, şemme, şule, lemalar, reşhalar, lasiyyemalar, Vesail dersleri ve Türkçe'de o vakit Nokta ve Lamaat'ı gayet kısa bir surette yazmış. Fırsat buldukça da talep etmiş. Yarım asra yakın o mesleği risale suretinde fakat dâfili nefis ve şeytanla mücadeleye beden hariçta muhtaç mütehayyirlere ve dalalete giden ehl felsefe'ye karşı Risale-i geniş ve külli mesleuliler hükmüne geçti. Üçüncü nokta. O yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi, risale Nur dahi Nur dahil yaralanmış talib-i kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli i ilham ve dalaleti de tam ilzam ve iskat ediyor. Demek bu Arabi Mesnevi Mecmuası, Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dâhili nefis ve şeytanla mücadelesi nefs-i ve şeytan-ı ve insînin şubahatından tamamıyla tutarıyor. Ve o malumat ise meşhudat hükmünde ve ilmel-yakîn ise aynen yakın derecesinde bir itminan ve bir kanaat görüyor. Dördüncü usta, Eski Said, ilmi hikmet ve ilm hakikatın çok derin meseleleriyle meşgul olması ve büyük ulemalarla derin meseleler üzerinde münazarası ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin tehimlerinin derecesine göre yazması ve eski sahibinde, terakkiyat-ı fikriye ve kalbiyesinde yalnız kendisi anlayacak bir surette, gayet kısa cümlelerle ve gayet muhtesar bir ifadeyle, uzun hakikatlara, kısa kelimelerle işaretler mümkünder. O macumayı yazdığı için bir kısmını en müdakki alimlerde zorla anlayabilir. Eğer tam izah olsaydı, Risale-i Nur'un mühim bir vazifesini görecekti. Demek o fidanlık mesleği, turuk-ı gibi el-küsü ve dâhili cihetinde çalışmış, kalp ve ruh içinde yol açmaya muhsut olmuş Bahçesi olan İsa Aleymür, hem el hem ekserî cihetinde turuk-ü cehriye gibi afakî ve harici daireye bakıp marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmış. adeta Musa Aleyhisselam'ın asası gibi nereye vurmuş ise suç çıkarmış, hem İsa Aleymi, Mücema ve ulemanın mesleğinde gitmedik. Kur'an'ın bir ecan zaman edisiyle her şeyde bir pencere-i marifet açmış. Bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki bu dehşetli zamanda hassiz ehli inadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galip etmiş. 5. nokta. Eski sayidin yeni sayide inkılap etmesi zamanında güzel ilimlerle alakadar binla hakikatlar var. ayrı ayrı birer Risale'ye mevzu olacak kıymette iken, o sayıp teylif ederken, meselelerin başında iğlem, iğlem, iğlemlerle her bir hakikatı ki bir Risale olacak derecede ehemmiyetli iken, birkaç satırda, bazen bir sayfada, bazen bir iki satırda zikrediyorlar. Adeta her bir iğlem bir Risale'nin şifresidir. Hem iğlemler birbirine bakmaya muhtelif ilimlerin ve hakikatların dehlisleri hükmünde yazıldığından o mecmua okunmadan bu noktaları nazar alıp itiraz etmesinler Said Necmi Lim ağlar. Türkçe Risale-i Nur'un 22. sözüyle aynı aldedir. aldığı Bismillahirrahmanirrahim. Allahu halikü Allah her şeyin yaratıcısıdır ve o her şey üzerinde hakkıyla görüp gözetleyicidir. لَهُ مَقَال۪يبِ السَّمٰوَاتِ وَالْعَرْضِ Göklerin ve yerin tedbir ve tasadrufu ona aittir. فَسُبْحَانَا لَذِي بِيَدِهِ مَلَكُمْ تُكُلِّ شَيْءٍ Şanı ne yucerir onun ki her şeyin bütün ve tasadrufu önündedir. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim yanımızda olmasın. مَا مِنْ دَعْبَتِمْ اِلَّا هِا اَخِذٌ Hiçbir canlı yoktur ki Allah onu alnından tutup kudretine boynu eğdirmiş olmasın. Ey daire-i esbatdan zuhur eden işleri, hadiseleri esbabı isbab eden gafil, cahil. Mal sahibi zannettiğin esbat, mal sahibi değillerdir. Asıl sahibi onların arkasında iş gören kudret-i ezeviyedir. Onlar ancak o kudretten gelen hakiki tesirlerin ilan, ve neşretmekle muazzahtırlar. Demek dâhire-i esbab hükûmetin kalem dairesi hükmündedir ki, yukarıdan gelen emirlerin tebliğatı o daireden yapılıyor. Çünkü izzat ve azamet herde-i iktiza eder. Hevhid ve celâl dahi şirketi reddeder, tesir-i esbabı vermiyor. Evet, sultan-i memurları vardır. Ama icraatçıları değillerdir ki saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Ancak o memurların vazifesi bellanlıktır ki, kudretin icraatını ilan ediyorlar. Veya o memurlar, nazır müşahitlerdir ki, gördükleri evamir-i tekniğe karşı yaptıkları itaat ve iltihat ile, istidatlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Demek esnaf ancak ancak kudretin izzetini, rububiyetin keşmetini izhar için razı edilmiş. Bir takım vasıtalardır yoksa, kudretin aciz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değildir. Beşer sultanlarının memurları ise, sultanların ihtiyaç ve acizlerini def için, tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklarıdır. Binaenaleyh, Allah'ın memurlarıyla insanın memurları arasında münasebet yoktur. Yalnız gafil ve cahil olanlar, hadiselerde ve vukuaktaki hikmetleri, düzenlikleri göremediklerinden, Cenab-ı şekva ve şikayetlere başlarlar. İşte o şekva. Ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için esbat vaaz edilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misali, natif suretinde bir temsil manevi rivayet yok ki. Hz. Azra'yı aleyhisselam Cenab-ı demiş ki, kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden kesecekler. Cenab-ı Hak lisan-i hikmetle ona demiş ki, Seninle ibadinin ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvaları onlara gidip sana tersmesinler. Evet nasıl ki hastalıklar perdedir. Ecelde tenevhüm olunan fenalıklara mercidirler. Ve kabz-i erbahta hakiki olarak hikmet ve güzellik. Hz. Azrail aleyhisselam'ın vazifesine müteallettir. Öyle de. Hz. Azrail aleyhisselam da bir perdedir. Khabz-i ervahta, zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı hâlâta merci olmak için o memuriyete bir nazir ve kudret-i diye bir herdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab perdedar-ı kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celâl ister ki esbab ellerini çeksinler teziri hakiki dar. Fendi, Arkadaş, tevhid iki çeşit olur. Birisi amiyanı tevhiddir ki, Allah'ın şeridi yok ve bu kainat O'nun mülküdür der. Bu kısım tevhid sahiplerinin fikirce, gaflet ve dalalete düşmeleri, korkusu vardır. İkincisi, hakiki tevhiddir ki, Allah birdir. Mülk O'nundur, vücut O'nundur, her şey O'nundur der. Layetezelzel bir itikada sahiptirler Bu kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde, Cenab-ı Hakk'ın siktesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan mührünü damlasını okur. Ve bu sayede huzuri bir tevhid melekesi maliki olurlar ki, dalalet ve evhamın arzundan kurtulurlar. Kur'an-ı Hakim'den istifade ettiğimiz, ikinci kısım tevhidin birkaç mertebelerini birkaç lemazımdan da izah edeceğiz. Birinci lemar. Bakınız. Her bir maslumun yüzünde öyle bir sikte var ki, ancak her şeyi halk eden talika mahsustur. Ve her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem vurulmuştur ki, her şeyi yapan saniden mana da kimse de o hatem bulunmaz. Ve kudretin neşretliği mektuplarından her bir mektubun ahirinde taklidi tabir olamayan öyle bir fırla vardır ki, ancak sultan-ı ezel ve ebede hastır. O sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikke-i icaza bakınız gibi. Hayatla bir şeyden pek çok şeyler kusura gelir, icat edilir. Ve pek çok şeyler dahi bir şey-i vahitte emr-i Rabbani ile imkılak ederler. Mesela su bir şey-i iken pek çok uzunlara cihazlara Allah'ın izniyle menşe edilir, icat edilirler. Ve mideye giren pek çok muhtelik yemekler ve meyvelerden Haluk Teala tek bir cismi icat eder. Tek bir cisim kusura getirir. İşte kalp, akıl, şuur sahibi olan bir adam. Bu ciheti düşünürse anlar ki, bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şey tahvil etmek ancak her şeyi halk eden ve her şey yapan saniye mahsus bir siktedir. İkinciden bağım. Sayısız hatemlerden canlı mahlukata vaaz edilen hayat hatemine bakınız. Evet canlı bir mahluk, camiyeti itibarıyla kainatı küçük bir misaldir. Şeceli aleme güzel ve tatlı bir meyvedir. Kevm vücuda bir müvedir ki Cenab-ı Hak o müvede pek çok alemlerin örneklerini derç etmiştir. Sanki o zihayat gayet hakimane, muayyen nizamlarla bütün vücutlardan sağılmış bir katre veya bir muktedir. Bu itibarla «Bir zihayatı etmek bütün kainatı yedi tasarrufuna alan Cenab-ı Hak'tan ma'a hiçbir şey isnaf edilemez. Evet, aklı bozulmayan bir şahıs teemmülü neticesinde Allah ki mesela bal arısını pek çok şeyleri fi de yapan ve kitab-i kainatın eksar mesainini insanın mahiyetinde yazan ve incir növesinde incir ağacının programını derceden ve insanın kalbini binlerce alemler örnek, göp pencere yapan ve beşerin kulvî hafızasında tarih hayatını taallukatıyla beraber yazan ancak ancak her şey yaratan halik olabilir ve böyle bir tasarruf yalnız ve yalnız Rabbul Âlemin'e mahsus bir hakindir. Üçüncü numara. Cenab-ı Hakk'ın canlı mahlukata bastığı hayat khateminin gayde mütenahi nakış ve keyfiyetlerinden bir numuneyi göstereceğiz. Şöyle ki nasıl ki Suyun kapirelerinden, şişenin parçalarından tut, seyyar yıldızlara kadar şeffaf veya şeffaf gibi her şeyde şemsin cilvelerinden şemse mahsus bir kıvra bir cilve bulunur. Kezalik şems-i ezelinin de bütün canlı mahlukatta ihya ve netki hayat cihetiyle bir tecelli ahadiyeti vardır ki, bütün esbab, iktidar ve ihtiyar sahibi oldukları harz edilse dahi, o sikkenin nebisleri ve ne taklidini, ne münferiden, ve ne müştemiyan, yapmaktan acizdirler. Buna binaen şeffaf şeylerde görünen o kimsaller, şemsin kimsali olup, şemsten o şeffaf şeylere, il etmiş olduklarına hükmedilmediği takdirde, o sayısız katrelerde ve zerrelerde, her birisinde hakiki bir şemsin maddesiyle, mevcut bulunduğuna hükmetmek lazım gelir. Tesadik. Şems-i ezelinin şualar menzilesinde olan, tecelli esmasının noktayı merkeziyesi olan hayat, şems-i ezeliye isnat edilmediği takdirde, bir sineye, bir çiçeğe varıncaya kadar, her bir zihayatta nihayetsiz bir kudret, muhit bir ilim, mutlak bir irade gibi, vacib bir vücuttan naada, hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan sair sıfatların mevcut olmasına cahilane, ahmakane, gülünç bir batıl, hüküm nazil gelir. Ve aynı zamanda şu batıl hükümler her bir zerdeye ve her bir sebebe bir uluhiyet mutlakayı ispat etmekle, sayısız şerikleri ispat etmek mecburiyet mecburiyete hasil olur. Mahaza, tohum olacak bir habbe veya bir çekirdekteki garip, acil, muntazam vaziyete bakınız ki, o habbe, tohumu olacak cismin bütün eczasıyla münasebektar olduğu gibi, mev'ile yani ebna cinsiyle de, ve bütün mevcudatla da münasebetleri vardır. Ve onlara karşı o münasebetlerin misletinde vazifeleri vardır. Eğer o tohumcuk habbenin kadir mutlaktan misleti kesilip kendi nefsine ispat edilirse, yani kendi kendine olmuştur denilirse, her bir tohumda her şeyi bir gözün ve her şeye muhit bir ilmin bulunmasını itikat etmek lazım gelir. Bu ise, sabık temsilde her bir şeffaf de hakiki bir şemsin vücudunu iddia etmek gibi gülünç bir hamakattır. Yördüncü Bir kitap el yazısıyla yazılırsa, yalnız bir adama ve bir kaleme ihtiyaç vardır. Fakat matvaada basılırsa, kalem işini gören pek çok demir kalemler lazımdır. Ve o demir harfleri yapmak için ustalar ve âlat ve edevat ve mürettikler gibi çok şeylere ihtiyaç olur. Tezalik şu kitab-ı kainatta yazılı satırlar, kelimeler ve harflerin bir vahid-i ahad'in kalem-i kudretiyle yazılmış olduğu cihete hükmeden adam. Pek rahat ve kolay ve makul bir yola sülük etmiş olur. Fakat o yazıların, o harfleri tabiata ve esbabı isnat eden herifler, imtina ve muhalin en musubetli ve çıkmaz bir yoluna zahab etmiş olurlar Çünkü bu yola zihab edenler için tek bir zihayatın tab ve bastırılması için ekser kainatın tab'una lazım olan teçhizat lazımdır. Bu ise behmin kabul edemediği bir hurafedir. O keza toprağın, suyun, havanın her bir yüzünde nebatat adedince manevi gizli maddalar lazımdır ki mahiyetleri ve cihazları mütehalif, sayısız meyve ve çiçeklerin teşkilatını yapabilsinler. Veyahut o nebatatı o kadar zimet ve intizamlarıyla beraber yeşillendirmek için o üç unsurun her bir yüzünde bütün ağaçların, meyvelerin ve çiçeklerin kasalarını, cihazlarını ve mizanlarını bilip yapabilecek bir kudret bir ilin lazımdır. Çünkü bu üç unsurun her bir cüzüğü, her bir nebatın teşkiline medar ve menşe olabilir. Evet bir saksıdaki toprak, cihazları ve şekilleri, Vesair sıfatları muhalif olan herhangi bir nebatın tohumunu yeşillendirmeye kabiliyeti vardır. Binaenaleyh, ikinci yola zahab edenlerce, o küçük saksı içerisinde sayısız gizli makine ve fabrikaların vücudu lazım gelir ki, huratacılar dahi bundan tanıyorlar. 5 yama. Bir kitafta yazılı bir hal. Yalnız bir cihetle kendisini gösterir ve kendisine delalet eder. Fakat o hal... Kâtibine çok cihetlerle delalet eder ve nakkaşını tarif eder. Kezalik. Kitab-u kainatta mücessam olarak yazılan her bir kevime, kendi miktarınca kendini gösterirse de, pek çok cihetlerden, münferiden ve yani saniyini gösterir, esmasını izhar eder. Ve kendi evsafiyle, eşkaliyle, nakışlarıyla, adeta saniyini medih için yazılmış bir kasidedir. Buna binaen. meşhur febennaka gibi ahmaklaşan bir adam dahi Sani Zül Celal'in inkarına gitmemek gerektir. Altıncı lem'a. Cenab-ı Hak bütün cüz ve cüz'ilerde, sikke-i mahsusasını ve bütün kül ve küllilerde has hatemini vaaz gibi akkar-i ve arzı, hatem-i vahidiyyetle ve mecmu-i kainatı sikke-i ahadiyyetle mühürlemiştir. Mezkur sikke ve hatemlerden mesela, Fazur ila a'tari rahmetillah keyfe yuhil arda ba'da mevtiha inne zahlike lemuhil mevta ve hu ala ku'şe'in kadir Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor bunu yapan en elbette ölüleri de öl vece o her şeye hakkıyla kafirdir ayetinin işaret ettiği ihya ve nefhi ruh keyfiyetindeki Hatem-i İlahiye bakınız ki, pek çok garip garip haşirleri, acip acip neşirleri göresiniz. Evet, bilhassa arzın ihyasında, her sene, 300 günden fazla, sahay vücuda getirilen mahlukatın nevilerinde haşir ve neşirler vardır. Lakin bilinmez bir hikmete binaen şu haşir ve neşirlerin ek serisinde, iade edilen insan aralarındaki misliyet o kadar aylgünlüğe kariptir ki, hemen hemen, Girilen evvelkinin ne aynı ve ne gayrıdır denilebilir. Her neyse. Misliyet, ayniyet mevzu bahis değildir. Her nasıl olursa olsun, o haşir meşirler, beşerin suhuret-i haşrına delalet ettikleri gibi, beşerin haşrına birer misal ve birer örnek alabilirler. İşte birbirine muhalif, nihayet derecede karışık olan o enva-ı teshirini, kemali intiyazla ihya etmek ve hatasız, halksız, galaksız olarak mümtazane iade etmek, nihayetsiz bir kudrete ve muhit bir ilme sahip olan zat Zül Celalin Zülcelal'in i haz ve sikke-i mahsusasıdır. Ve keza satı arz sayfasında kusursuz, nufsansız, sehirsiz, kemal-i intizamla 300 günden fazla risaleleri yazmak öyle bir Zat'ın sikke-i mahsusasıdır ki her şeyin iç yüzü, her şeyin kilidi benim elindedir. ve hiçbir şey o'n'un teveccühü'n'u başkasından çevirip kendisine has veremez. Hulhasa, Sat-ı Arz'da altı aysi haftında beşerin haşrini temsil eden o sayısız haşir ve neçirilerde görünen rububiyetin o tasarruf aziminde pek yüksek, büyük ve ince akışlı bir hatemi vardır. icadında görünen şu intizamlar, Suhuretler süratler, imtiyazlar hep o hatemin parıltısından meydana geliyorlar. Evet, her bahar mevsiminde tek hakimane, basirane, kerimane faaliyetler başlar. Ve harikulade salatlar yapılır. Ve bütün bu ameliyat kemal-i süratle, suhuletle, muntazaman cereyan etmekte olduğu görülür. İşte, bu harikulade faaliyetler öyle bir zatın de ki, hiçbir mekanda olmadığı halde, her mekanda ilim ve kudretiyle hazır ve nazirdir. yetençilabat bakınız akarsemazat ve ar sayfaları üstünde Fateme ahadiyet göründüğü gibi kainatın teyit mecmuasının büyük sayfası üzerinde de pek vazif bir surette hatimi tevhit görünmektedir evet bu alem pek muhteşem bir saray veya muntazam bir fabrika veya mükemmel bir şehirdir. bu fabrika kainatın ezzası efradı ve emlao alat ve edavat arasında hakimane bir muarefe ve tanışmak ve dostane bir mükâleme yotunışmak ve pek kerimane bir muavene ve yakınlaşmak vardır ki kemali süratle pek uzun mesafelerden birbirinin saftunu işitir ve ihtiyacını görür gibi derhal imdadına yetişir, ihtiyacını def eder. Evet. semadaki ecran ve yıldızların birbirine ve arze verdikleri ziyad, hararet, bir asla arıza yaptıkları sair yardımlarını görüyorsunuz. Ve keza bulutla arz arasında cereyan eden su alışverişine bakınız ki arz suyu muhar şeklinde yoluta veriyor. Bulut da kendi fabrikalarında lazım gelen ameliyatı yaptıktan sonra buz, kar, yağmur şeklinde iade ediyor. Sanki o camik yedimler lisan halleriyle telsiz telgraf gibi birbiriyle konuşur ve yerine diğerine arzı ihtiyaç ediyorlar. Bilhassa bütün o ecram adeta el ele vermiş gibi. Kemal-i ciddiyetle zevr hayata lazım olan şeyleri tedarik etmek hizmetinde sahi ediyorlar. Ve bir müde birin emrine bağlı olup bir gayeye tebeccüh diyorlar. Evet şu taavun kanununa itibaren şems, kamer, gece ve gündüz, yaz ve kış taraflarından yapılan yardımlar sayesinde şu hayvanların erzakını yetiştiren nebatat, izni ilahi ile meydana gelir. Hayvanat da emri-ı Rabani ile beşerin ihtiyacatını yerine getirir. Bal arasıyla ipek böceğinin insanlara yaptıkları yardımlar bu davayı ispat eder. Evet bu gibi eşya-i camidenin yek yerine yaptıkları şu yardımlar pek aşikar bir delildir ki onlar kerim birlümde birin kademesi ve amelesi olup onun emriyle izniyle iş görürler. 18. yanalar Gıda olarak mahlukata, bilhassa hayvanata taksim edilen rızıklara dikkat lazımdır ki, bu rızık vakti muayyeninde yetişir, vakti ihtiyaçta sevk ediliyor ve derece ihtiyaç nisbetinde yapılan sevkiyatta büyük bir intizam vardır. İşte bu umumi rızık hakkında görünen geniş ve müntazam rahmet ve inayetler, ancak her şeyin müredbisi ve her şeyin müdebbili ve her şey yedetiz hiyerinde bulunan bir zatın Hatem-i hans s'olabilir. Dukuncuncun ertal. Bakınız, Âlim-i arz ve bittun cüz'i'yaf üstünde Hatem-i bulunduğu gibi dağnut neviler ve muhit unsurlar üstünde de aynen o Hatem-i ahadiyyet bulunur. Evet, bir tarlaya tohum ekilmesinden anlaşılıyor ki, o tarla tohum sahibinin mülküdür. Ve o tohum da o tarla sahibinin malıdır. Yani o buna, bu da ona şahadet ediyorlardı. Kezalik kainattaki masluat tohum gibidir. Alem ve anasır da tarna gibidir. Her iki tarafın lisan-u halleriyle ettikleri şehadete göre masluatıyla alem ve anasır, yani tohum ile tarla ve muhit ile muhat, her bir sanii vahidin yedi tasavrufundadır. Demek edna bir mahluka yapılan tasavrufu hakiki ve zayıf bir mevcuda edilen tevcih-i rubudiyyet. Alem ve anasır. kabze-i tasavrufunda bulunan zaten mahsus olduğu gibi. Herhangi bir unsurunda tedbir ve tedbiri, bütün hayvanat ve nebatatı kabze-i rububiyetinde tutup terbiye eden aynen o zata mahsustur. İşte, hatem Tevhid dediğimiz budur. Eğer bir şeye temellik etmeye niyetin varsa meydana çık, kendini tecrübe et, bak ne söylüyorlar. En cüzi bir fen. Ancak nev'im yaratan beni yaratabilir diyor. Çünkü efrat arasında misliyet vardır. Ve arzın her tarafında dağınık bir surette bulunan en küçük bir nevi. Beni yaratabilen ancak arzı yaratandır söylüyor. Arza bak, Ne söylüyor? Sema ile aralarında alışverişi bulunduğu için beni halk edebilen ancak mecmur kainatı halk eden diyor. Çünkü aralarında tesadüf vardır. Onun için var arkadaşı. Hayat ve ihya ve zevil hayatla herbir cüz ve cüz'i'ye ve her bir kül ve küll'i'ye ve kainatın heyet mecmuasına barbedilen tevhid hatimlerinden bir kısım misalleri. Meskur dayandan anlaşıldı şimdi günde. Elva ve külliyat üstüne vaaz edilen vahdaniyet siktelerinden bir taneyi zikreteceğiz Şöyle ki, tekbir semereyle semeredar şecerenin yaratılışındaki su'ube ve suhulet bir dir. Çünkü ikisi de bir merkeze bakar, bir kanuna bağlıdır. Terbiye ve tehfiyetleri değildir. Ne yapıyordur ki? Merkezin ittihadı, kanunun vahdeti, terbiyenin vahdaniyeti sayesinde tülfet, meşakka, masraf azalır ve öyle bir kolaylık hasıl olur ki pek çok semereleri olan bir ağaç yedi vahide. Tekbir semerenin yapılışı da eyadi kesireye tevvi edildiği zaman. Her iki tarafın yapılışları suhuletçi bir olur. Ve aralarında yaratılışça fark yoktur. Çok adamlar tarafından yapılan bir semerenin terbiyesi için lazım olan cihazat ve alat ve edevat vesaire. Bir adam tarafından yapılan semeredar şecerenin terbiye ve yapılması için de anilen o kadar malzeme lazımdır. Yalnız keyfiyetçe fark olabilir. Mesela bir ordu askere yapılan elbise tedariki için ne kadar alat, edevat ...ve makine lazımdır. Bir neferin elbisesi için de... ...o kadar âlâ ve edevat lazımdır. Ve keza... ...bir kitabın bin nüshasıyla... ...bir nüshasının ücreti... ...matbaaca değildir. Bazen de... ...tekbir nüshanın tab'ı... ...daha fazla bir ücrete tabi tutulur. Buna kıyasen... ...bir matbaayı bırakıp... ...çok matbaalara başvurulursa... ...birkaç kat fazla ücretlerin... ...verilmesi lazım gelir. Evet... Kesret, vahdete islat edilmediği takdirde, vahdete, kesrete ispat etmek mecburiyeti hasıl olur. Demek dağmık bir nev'in icadındaki suhuret-i harika, vahdet ve tevhid sırrına bağlıdır. 10 bir günci Arkadaş, bir nev'in esradi arasındaki kevafut ve bir cinsin enva'ı arasında azay esasiyede bulunan müşabehet, sikkenin ittihadına, kalemin vahdetine delalet ettiklerinden anlaşılıyor ki, bütün mütevafık ve müteşabihler, yani birbirine benzeyen çokluk, bir zat-ı vahidin eseri sanatıdır. Kezalik, inşa ve icatlarda görünen şu suhuret mutlaka, bütün mevcudatın bir sani vahidin eseri olduğunu, vücut derecesinde istizam ediyor. Aksi halde, suubet, güçlük öyle bir derece imkına ve muhaliyete çıkacaktır ki, O cins ve mevilerin ademden vücuda çıkmalarına bir sek çekilmiş olur. Binaenaleyh, Cenab-ı Hakk'ın zatında şeriki olmadığı gibi. Çünkü imtizam bozulur. Alem tasarda gider. Ki ilinde de şeriki yoktur. Çünkü suudetten, güçlükten dolayı alemin ademden çıkmamasına sebep olur. 12. Lema Arkadaşlar, hayat Halık'ın ahaliyetine birhan olduğu gibi, merkte de devam ve vekasına bir delildir. Evet, nasıl akan nehirlerin, dalgalanan denizlerin kabarcıkları ve yeryüzünde bulunan sağır şeffaflar, şemsin ziya ve kimsellerini göstermekle şemsin vücuduna Şahadet ettikleri gibi, o kabarcık gibi şeffaflar, ölüp söndükten sonra yerlerine mütesesilen gelip geçer emsalleri, yine şemsin ziya ve kimsellerini gösterdiklerinden şemsin devam ve bekasına ve bütün o şuad, celevat, ve timsallerin bir şems-i vahidin eseri olduklarını şehadet ediyorlar. İşte o şeffaflar vücutlarıyla şemsin vücuduna ve ademleri ve ölümleriyle de şemsin devam ve bekasına delalet ediyorlar. Kezalik mevcudat vücuduyla vacibül vücudun vücudu vücuduna ve ölüm ve zevaliyle teceddüdi bir teselsülle yerlerine gelen emsali sani'in ezeli ve ebedi vahiliyetine... ...şehadet gidiyorlar. Evet. Neyl ve nehar'ın ihlâfı... ...fusul-i erva'nın tahabbulü... ...ve unsurların tebeddülü hengamlarında... ...meydana çıkan şu güzel mevcuda... ...ve bu nakit masnuatta... ...devamla ma cereyan eden mübadele... ...ve devir ve teslim muamelesi... ...katdi bir şehadetle... ...sermedi, âli, daim tecelli... ...bir sahibi cemalin vücuduna... ...ve bakansına, ve vahdetini şahadet eden kat'i bir dürhavdir. E keza senedi inkılaplarda müsebbabatla esbabın birlikte ölümle ve zevali ve sonradan ikisinin yine birlikte iadeleri, esbabın da müsebbabat gibi aciz maslu ve mahluklardan olduğuna delalet ettiği gibi bu masluat ve mevcudatın bir zat-ı vahidin müteceddit bir sanatı olduğuna da şahadet eder 13. lemah Arkadaş, zerrelerden tut seyyarelere kadar ve nafışlardan şanslara varıncaya kadar her şey zatında, hakikatında sabit olan acz ve fakrın lisan haliyle sani'in vücudu vücudunu ilan eder. Ve keza, ile beraber nizam-ı umuminin bozulmaması için hamil bulunduğu acil ve mühim vazifeler cihetiyle sani'in muhbetine delalet eder. Binaenaleyh. Sani'in vacip ve vahit olduğuna her şeyde iki şahit olduğu gibi, Halik'in ahad ve samet olduğuna da her bir zihayatta iki alet vardır. İhtar. Kainatın eczasından her bir cüz'ün 55 Nisan'da vahit-i ahad ve vacib-i vücudu ilan etmekte olduğunu Kur'an'ın teyzinden vehmedip, icmalen katre namındaki eserinde beyan etmişimdir. Arzu eden oraya müracaat etsin. On dördüncü lemaat. Arkadaş. Cenab-ı Hakk'ın vücud-u vücud ve vahdetine şahadet ettiği gibi celali, cemali, kemali olan Cemil sıfatına da delalet etmekle Halik'in zatında naks ve kusur olmadığını ve şuunatında, sıfatında ve esmasında ve etalinde de naks ve kusur bulunmadığını ilan ediyor. Zira eserin kemali bil ki fiidin kemaline. fi-i'nin kemali bil-bedahe ismin kemaline, ismin kemali biz-zarure sıfatın kemaline, sıfatın kemali has-i yakinne, şuunatın kemaline delalet eder. Şe'nin kemali ise hakkal yakın bir suretle zatın kemalini gösterir. Binaenaleyh, bir kasrın ve bir sarayın nukuş ve tezyinatındaki mükemmeliyet, sani ve mühendisin yaptıkları o nakışlar üstünde ve tezyinat altında görünen efalin mükemmeliyetine denalet eder. Esma-i mükemmelliği dahi. O sanenin taktığı isim ve lakapların mükemmelliğini gösterir. Esmanın mükemmeliyeti sıfatın mükemmeliyetine delalet eder. Sıfatın mükemmeliyeti şu ünâtın mükemmelliğini tasdih eder. Şu ünâtın mükemmelliği dahi on hakkaşın mükemmiyet sıfatına delalet eder. hesab Kainat'ta görülen âsarın kemali Hasi bir müşahde ile efali'in mükemmeliyetine efali'in kemal de failin kemal esmasına Esmın keali sıfatın kemalline sıfatın keali şu onatı zatiyenin kemalline şu onatın keali zatı zülcelal'in kemalline delare eder 5ş halar issmin lahitrahhmanhim. Hâlik-i âlemi bize tarihte ilan eden delinler ve bürhanlar la yu'ad ve la yus'adır. O delinlerin en büyükleri üçtür. Birincisi, bazı ayetlerini gördüğüm, işitdiğim çoğu kitabı ı Kebir-i Ke'anlat'tır. bu kitabın ayet-i ve divan-i mebüvvetinin fatemi ve Tûnuz-u Mahdiye'nin olan Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. üçüncüsü Kitab-ı Alem'in tefsiri ve mahlukata karşı Allah'ın hücceti olan Kur'an'dır. Şimdi birkaç reşha ikinci bir bürhanı tariften sonra sözlerini dinleyeceğiz. Birinci reşha, arkadaş, halibimizi tarif eden pek büyük bir şahsiyet-i maneviyeye malik, bürhan-ı matik dediğimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kimdir diye yapılan sual-ı cevabdan deriz ki, Huzret-i Muhammed Aleyhisselatul Vesselam öyle bir zattir ki azamet-i maneviyesinden dolayı sat-ı arz o zatın mescid aksasıdır. Mekke-i onun miharadı, Medine-i onun minberi azı kemalidir. Cemaat-i müminine en son ve en âli imam ve nev-i beşerin hatibi şehiridir. Saadet kusturlarını beyan diyor ve bütün enbiyanın reisidir. Onlar keskiye ve kastih ediyor. Çünkü dini bütün dinlerin esasatına camidir ve bütün evliyanın başıdır. Şems-i risaletiyle onları terbiye ve tembih ediyor. O zat aleyhisselatü vesselam. Öyle bir kutup ve nokta merkezi yedir ki onun halka zikrinde bulunan bütün enbiya ahyar, evrâr-ı sadıkin, onun gelmesine müttefik ve kelam-ı nutkuyla Ve öyle bir şecere-i nurayn yedir ki, damar ve kökleri, Enbiya'nın esasat-ı semavisidir. Dağrı budakları, Evliya'nın ma'arifi ilhamisidir. Bu itibarla herhangi bir davayı iddia etmişse, bütün Enbiya mucizelerine istinaden ve bütün Evliya kerametlerine müsteniden ona şehadet etmişlerdir. Evet, bütün davalarının hasdiklerini işar eden, bütün kamillerin haten ve mühürleri vardır. Esimler. O zat'ın aleyhissalatü vesselam davalarından biri tehditdir. Bu davayı taslih ve ifade eden La ilahe illallah kelime-i O zat'ın halkaya din rezidine giren bütün geçmiş ve gelecek insanlar o kelime-i mukaddesi, rükm iman ve bir de zaban Demek o davanın hak ve hakikat olduğuna kanaat ve ikminan ve izanları hasıl olmuş ki, zaman ve mekana şamil bir farzda, o türlü mübarge, meşretleri, meslekleri, ananeler mütefalif, mütebayin insanların ağızlarında, mevleviler gibi semavi leveran ve cevelan ediyor. Binaenaleyh, gayr-ı mütenahi şahitlerin tasdikiyle hak ve hakkaniyeti tahakkuk eden bir davaya, ''Hiçbir vehem'in haddi değildir ki ona desle itirazı uzatabilirsin İkinci müşah, arkadaş. Tevhid-i ispat ve nev-i beşeri irşad eden o nurani bir sağında, diğeri solunda. bir mütevatir, diğeri mecmu-i aleyh bulunan nübüvvet ve velayet-i mücehizdir. Ve aynı zamanda, irhasat denilen kablen nübüvvet, kendisinden zuhur eden harita hallerin rumuzatıyla, Ve kitub-ı semaviyenin beşaratıdır. Ve hevâtit genilen, gaytten verilen pek şeriat müteaddide ile musaddahdır Ve kesas. O burhan-ı nuraniden zuhur eden en şikat kamel. Parmaklarından fışkıran su var. Ağaçların onun davetine icâbetleri, duasının akabinde yağmurumuz muzulü. Pek az bir yemekten çokların yiyip doymaları. oynamaları ve bu ceylan deve karış. Vesairenin konuşmaları gibi mucizelerinin delalet ve şehadetiyle tasdik edilmiş bir zattır aleyhisselatü vesselam. Ve teza, dünya ve ahiret saadetlerini temine kafin ve kafi olan şeriatı, nübüvvetini tasdik ve ispatı kafidir. Geçen derslerde Şems-i şeriatından bazı şuaları gördük. Hatmeyli kelam-ı hucip tekrarları lazım değildir. Üçüncü reşan, arkadaşım. O zat aleyhissalatu vesselam, Dela'i-i afakiyya denilen harici delillerle musaddak olduğu gibi, Dela'i-i alfusiyya denilen zatından nefsinde, sabit delil ve işaretlerle dahi musaddaktır. Çünkü o zat şemis gibidir. Zatını zatıyla ziyalandırarak gösterir. Mesela bütün ahlak-ı hamidenin en yüksekleri, o zatta etmiş olduğuna bütün alem şahadet ediyor. E keza, en nezim hasbetleri, ve huyları ve en yüksek seciyeleri cami bir şahsiyet maneviye sahibi olduğuna icma vardır. Ve keza o zatın en yüksek derecede bulunan zühd ve takva ve ubudiketi şehadetleriyle malik olduğu kuvve-i imaniyeyle musaddaktır. Ve keza sihir-i nebeviyenin derece-i musuku ve kemal-i ciddiyet ve metaneti ve bütün işlerinde ve harekatında kuvve-i emniyeti Hakk'a mütemislik ve hakikata salik olduğunu tasdik eden kat'i demirlerdir. Evet, yaprakların yeşilliği, çiçeklerin taravet ve güzelliği ve semerelerin tazeliği, ağacın canlı, hayatlı, hay olduğuna sadık şahittirler. Dördüncü yaşa, arkadaş. Tuğri zaman ve bu mekanın muhakemat akliyeti tesiri çoktu. Mahaza. Leysel haberu kel ayan. Haber gözle görmek gibi kesin değildir. Disturuna ittibain. Şu zaman ve muhitin hayalatından çıkarak Tay zaman ve mekanla hayalen ceziretün araba gidelim. Ve Medine-i Münevvere nurani ve yüksek, minbed-i saadetine çıkmış. Men-i Beşere hitaben irşadatta bulunan o zat muallai bizzat görüp sözlerini dinlendiyiz. İşte. Hayalen oraya gittik. bak, harika bir surette, hüsnü suretle, hüsnü sireti cem eden o mürşid-i umumi, o hathîlü kudsi, cevahir dolu bir kitabı muciz beyan eline alarak bütün insanlara mele-i âlâdan nazil olan bir kutbe ezeliği ezelîyi okuyor ve bütün beni âdeli ve cinleri ve mevcudatı dinletiyor. Evet. pek büyük bir emirden haber veriyor, hılkat-ı âlemin acık muammasını açıyor, Kainat'ın sırr-i hikmetine dair tersim'i açıyor. Felsefe ve fenn-i hikmetin ne iveşere? Siz kimlersiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bir irad ettiği, akılları aciz ve hayrette bırakan üç suale cevap veriyor. Beşinci reşahat. Ve Arkadaş, şu zat nurani aleyhissalatu vesselam, mürşid-i imani, Resul-ekem aleyhissalatu vesselam'a bak! Nasıl neşrettiği hakikatın nuruyla, hakkın ziyasıyla, Mev-i Beşer'in gecesini gündüze, kışını bahara çevirerek, alemde yaptığı inkılatla alemin şeklini değiştirerek, nurani bir şekli sokmuştur. Evet o zaten nurani güzelliğiyle kainata bakılmazsa, kainat bir matem-i umumi içinde görünecekti. Bütün mevcudat birbirine karşı ecnebi ve düşman durumunda bulunacaktır Cemada birer cenaze suretini gösterecekti. Hayvan ve insanlığı.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 zulümatlı bir şekilde görünecekti. Fakat o müşür-i gözüyle ve iman gözüyle bakılırsa her taraf nurlu, ziyadan, canlı, hayatlı, sevimli, sevgili bir vaziyette arz-ı didan o edecektir. Evet, kainat iman nuruyla mâteb-i umumi olmaktan çıkıp mescid-i zikir ve şükür olmuştu Birbirine düşman telakki edilen mevcudlar, birbirine ahbab ve kardeş olmuşlardı. Cenaze ve ölü şeklini gösteren cemaat ünsiyetli birer hayatlar ve lisan haliyle Halık'ın hayatının atı birer musaffar, memur şekline giriyorlar. Ağlayan, müteşekkî ve eytan kıyafetinde görünen insan, ibadetinde zâkir, Halık'ına şâkir sıfatın takılıyor. Ve kainatın harekât, tenevduat, tagayyürat ve nukuşu abes-i cekten kurtuluyor. Rabbani mektuplar, aya tu tekvinye i sayfalar, esma i lahi ya suretine intilad ederler. Filasa, iman nuruyla alem öyle karakki eder ki, hikmet-i samadan bir kitab-ı namına alıyor. Ke insan, zelil ve fakir ve aciz hayvanların sırasından çıkar, zaafının kuvvetiyle, aczinin kudretiyle, ubudiyetinin şevketiyle, kalbinin şuasıyla, aklının kaşmet-i imaniyesiyle, hilafet ve hakimiyetin zirvesine yükselmiştir. Hatta aç, fak, ihtiyaç ve akıl onun sukutuna esbaht iken, suud ve yükselmesine sebep olurlar. Zulmetli, karanlıklı bir mezar-i ekber suretinde görünen zamanı i mazi, enbiya ve evliyanın ve ziyadar ve nurani görünmeye başlar. Karanlıklı, gece şeklinde olan istikbal, Kur'an'ın ziyasıyla tenebbül eder, cennetin bostanları şekline gider. Buna binaen o saht-i nurani olmasaydı kainatta, insanda, her şeyde Adem hükümünde kalır. Ne kıymeti olduğu ve ne ehemliyeti kalır. bu kadar garip, acip, güzellik kainat için böyle tarifat ve teşrifatçı bir mürşid-i harika lazımdır. Eğer bu saat a.s. Olmasaydı kainat da olmazdı. Mealinde levlake levlake Lema halahtil eqlaiq. O'lan hadis-u kus'i şu hakikati tembir ediyor. Orhancır şah. Arkadaş, o hutbe-i ezeliye-i kainatın kemalatını keşfeden canlı bir güneştir. Saadet-i ebediye ve tekşir diyor Nihayetsiz rahmeti keşfetmiş ilan ediyor. Saltanat-u rububiyetin mehasininin dellalı ve esma-i ilahiye gizli definelerinin teşşahıdır. Evet, o zat... aleyhissalâhu ve sellem. Vazifesi itibariyle Hakk'ın durhanı, Hakikat'ın ziyası, Hidayetin güneşi, Saadetin vesilesidir. Şahsiyet ve hürriyet ciyetiyle Muhabbet-i Rahmaniyenin misali, Rahmet-i Rabbaniyenin kumsali, Hakikat-i Insaniyenin şerefi, Şeceri-i Hırkat'ın en kıymetdar ve kıymetli, Bahadar bir semelesidir. Teblir de harika bir süratle şart ve garbi ihata etmiş. Mevli Beşer'in beşlerini kabul etmiştir acaba? Böyle bir zatın davalarında nefisle şeytanın münakaşa ve itirazlarına bir imkan var mıdır? Yedincil Eşah. Arkadaş, o zatı harekete getirip o inkalapları kendisini yaptıran ancak bir kuvve i kusuyudur. Evet, bilhassa Ceziret-ül Arap'ta yaptığı inkalap ve icata bak. O sahralarda, o çöllerde, adetlerini muhafazada çok müteassır. Ve asabiyetlerinde fevkalade inatçı ve kasaveti kalp ve merhametsizlikte insansız ve hatta diri diri kızlarını toprağa gömüp öldürürlerken müteessiri bile olmayan pek çok vahşi kavimler oturmakta idiler. O zat-ı nurani bir zamanda o kavimlerin ahlakı ı seyyelerini kaldırarak ahlak-ı haseneyle tedbir ettirdi. Hatta o zat-ı mürşirin aleyhissalâhu Telkin ettiği iman nuru sayesinde o vahşi insanlar insan aleminde insanların muallim yediler. ve medeniyet dünyasında medenilere üstad oldular. O zatın aleyhisselatü mesela şu kadar geniş ve azim bir saltanatı, yalnız zahiri bir saltanat değildir. Daha geniş ve daha derin yerde saltanat-ı batı niyesi vardır ki bütün kalpleri ve akılları kendisine cev ve cev vermiştir. Ve bütün ruhları ve nefisleri teshir etmiştir ki kalplere mahkup, akıllara muaddim ve tembir elizir. Ve nefislere mürebbi ve ruhlara sultan olmuş ve olmaktadır. 8 deşha, arkadaşlar Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adetü, bir şeyin tibiyakisinden ref etmek pek zahmettir. Hatta büyük bir hakim, büyük bir azimle, küçük bir kavimde itaat edilen bir hasreti kaldırmakta. Büyük müşkilata rast gelir. Halbuki bu zat-ı nurani, pek çok adetleri, pek çok asabi inatçı kavimlerden. Cüz'i bir kuvvetle, kısa bir zamanda kaldırarak yerlerini yüksek mezih ahlak ve adetlerle doldurmuştur. Evet, Hz. Ömer İbnül Hattab'ın, radıyallahu teala, İslamiyet'ten evvel ve sonraki hamleri bu meseleye güzel bir misaldir. Bunun gibi, icraat-ı binlerce harikalar vardır. o zatın, o zamandaki icraatına harika diyoruz, acaba. Bu zamanın yüzlerce filozofları, o zamanda, o vahşet Abad Gezire'ye gidip, pek uzun zamanlarda o vahşileri ıslah için çalışsalar, o zat-ı mürşidin bir senede muhfak olduğu kadar onlar en bir senede muhfak olabilirler mi? Haşa. Dokuzuncu aşağı. Arkadaş, aklı başında olan bir adam, münazaralı davalarda yalan söyleyemez. çünkü, Bilahare yalanının açığa çıkıp mahcup olmasından korkar. Ekeza, bir insan yalan söylediği takdirde pervasız, laubani bir tarzda söyleyemez. Ekeza, serbest, heyecanlı söylenmesine girişemez. Velev adil bir mesele. Küçük bir cemaat içinde, küçük bir vazifede bulunan küçük bir şahıs olsun. Acaba, büyük bir vazifeyle vazifedar, pek büyük bir meselede, pek büyük bir şeref ve hasiliyet sahibi. tek büyük bir cemaat içinde, tek şedik kısımların karşısında iddia ettiği bir davada yalan ve kılav hakikat söyleyebilirim. İşte o zat Nurani, okuduğu o kutlu ezeliyeyi öyle bir tarzla okuyor. Ne tereddüdü var ne hicabı, ne korkusu var ne teressürü. Hem samimi bir sefay kalple, halis bir ciddiyetle hasımlarının damarlarına dokundurmak üzere akıllarını tezgir, nefislerini takdiri edip, izzetlerini kırıyor bu Böyle bir davada, böyle bir makamda, böyle bir şahstan, zerre miskal bir hilenin bu meseleye karışmasına imkan var mıdır? Aşağı. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيُنْ O ancak kendisine vahyolunanı söyler. Evet, hak hileye muhtaç değil. Hakkı söylemekte hile ve irfal ihtimali yoktur. Hakikati gören bir nazar halkı irfal etmez. hilaf hakikat söylemez, hayal ve hakikatı temiz eder, aralarında iltibaz olamaz. 10. yaşa, O zat-ı mürsif, beşeri korkutmak için pek müthiş hakikatlardan bahsediyor. Ve insanları tepshir için kalp vereceğiz ve akılları celbeden meselelerden haber veriyor. Yahu, hakait ve garai keşif için insanlarda öyle bir şev, öyle bir merak vardır ki, Garip bir hakikatı keşif yolunda canlarını, malları tedair ediyorlar. Bu zatın aleyhissalâhu ve keşif ve ifbar ettiği hakika niçin ehemmiyet vermiyorlar? Halbuki bütün enbiya ve evliya ve sıbbı kim gibi? Ehl-i şuhud ve ashab-i işkisaz ittifak o zatı etmiş ve ediyorlar. Bu zat aleyhissalâhu ve sellem öyle bir sultanın şuurundan bahsediyor ki, kamer onun hülkünde bir sinek gibidir. Acip harikalardan bahsettiği gibi pek müthiş infilak ve inkılaflardan da haber veriyor. Bakınız, o kutbe-i ezeliyede ile şen güneş zürürlük toplandığında, ile semaun fatarat, gök yavurduğu zaman, ıza zülzületil ardu zil zâliha, ve zamanki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır, gibi tilavet ettiği ayetleri dikkat ediniz. Ve beşer için öyle bir istikbalden haber verilir ki, Dünyeli istikbal, ona isteten bir takre hükmündedir. Ve öyle bir saadetten müjde veriyor ki, dünya saadetleri ona nazaran rüyalar gibi olur. Evet, bu kainatın perdesi altında çok acayip şeyler vardır. Bizleri bekliyorlar. Biz de onları imtizar ediyoruz, bir anlayın. O acayibi görüp, bize tehfiyetlerini hikaye etmek için harikulade bir insan lazımdır ki, o harika garaibi görsün ve gördüğü gibi bize de söylesin. Ve keza o zat Halif'imizin bizden talep ettiği şeylerden bahsediyor. Ve çok hakikatlardan meselelerden haber veriyor ki onlardan korkuluş yoktur. Feya acaba ekser naz, neden böyle hak şeylerden geziniyorlar? Hakikatlardan lahk ediyorlar. 11. Eşha. Arkadaş şu minber-i alide hutbe-i okuyan ve şahsiyet-i bizlere meşhur Ve yüksek şuunatıyla alemde meşhur olan Zat-ı Nurani Aleyhisselam vesselam. Vahdaniyit-i ilahiyye ye bir dürhan-ı sadık-i nâfık. Ve tevhidin hakikat olduğuna bir delil-i halk. Ve Saadet i ebediyenin de vücuda gelmesine kat'i bir delil ve zahir bir dürhandır. Ve keza olsa İnsanları hidayete davet etmekle, saadet-i ebediyenin usulüne sebep olduğu gibi, usulüne de sebeptir. Ve keza o zat, duasıyla, ubudiyetiyle, o saadet'in vücuduna ve icadına vesiledur. Evet, bak, o zat nevi-beşeri imamdır. Mescidi yalnız ceziret-ül-Arab değildir. Küre-i arzdır. Cemaati da yalnız o zamanın insanları değildir. Belki Adem zamanından kıyamaka kadar. Her bir asrın halkı bir saf bulur. Bütün asrlar safları onun arkasından. Onun duasına amin diyorlar. Bilhassa o zat. o cemaat-i uzma da onun zirn hayata şamil, pek şedit bir ihtiyacı azim için dua eder ve onun duasına. Yalnız o cemaat değil, belki arz ve sema ve bütün mevcuda amin söyler. Yani, yarum bela, onun duasını kabul eyle. Biz de o duayı ediyoruz, biz de onun talep ettiğini talep ediyoruz. Bilhassa o cemaat uzman önünde kıldırdığı namazda, öyle bir kazaru ve tezellinle,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 O terbiyelerin ancak bir semî babası bir alim ve hakimden olduğuna şüphe bırakmaz. Acaba o zat, o minberde akşam müteveccihen, ellerini kaldırarak yaptığı dua ile ne istiyor ki? Bütün mahlukat Amin söylüyor. Evet o zat, Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve cennette mülakat ve üyetiyle saadete ebediyi istiyor. Bu istenilen şeylerin icadına rahmet, hikmet, adalet gibi, sayısız esnaf olmadığı takdirde, Ozat zat Nurani'nin tek duası ve tazavru ile niyaz etmesi cennetin icadına ve ithasına kafidir. Binaenaleyh o Zat'ın risaleti imtihan ve ubudiyet için şu dünyanın kurulmasına sebep olduğu gibi ozatın Zat'ın ubudiyetinde yaptır du'a mükafat ve mücazat için dar ahiretin icadına sebep olur. Evet, bu yüksek intizam ve geniş rahmet ve güzel sanat ve kusursuz cemalle Zulüm ve çirkinlik arasında tezat vardır. İçtimaları mümkün değildir. Evet, edna bir sesi, edna bir kimseden adi bir iş için işitip kabul etmekle, en yüksek bir sahtı, en büyük bir iş için işitip kabul etmemek, emsalsiz bir kubuh ve çirkinlik ve bir kusurdur. Bu ise mümkün değildir. Çünkü Hüsnü Zatı, Kubru Zatı'ya inkılab eder. İnkılab-ı ise muhaldir.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 Muhyiddin-i Arabi, Ebu Hasen-i Şah-i Nakşiben, İmam-i Rabbani, Rabiallahu anhum ecmain gibi binlerce nurani ziyadar yıldızlar ayrılır, alem-i beşeri tembir etmişlerdi. Meşhudatimizin tahsilatını başka vakte tehir ederek mucizat sahibi o Zat-i Nurani aleyhissalatu vesselama bir salatu selam getirelim. Allahumme salli ve sellim ala hazezzat-i Nurani yillezih ونزل عليه القرآن الحكيم من الرحمن الرحيم من الارش عظیم سيدنا محمد الف صلوات وامن كان بسلام بعدد حسنات امته آلمن بشره برساله والزبور وبشر بنبوتهم ايرهاصات بهذات فوج واولياء ايس وترهيم البشر ونشق باشارتي Seyyidina Muhammed'in a'l-fa'lu-salātu wa es-salātu bi-āded-eva sanātu ümmeti. Alâ men ca'at bi-dāvetih-şecar ve nezela ser'a'tan bi-duāihi-l-matar. Wa azallatuhu'l-ghamāmetu min al-harr. Wa shab'a min sā'in min ta'amihi mi'atun min al-başar. Ve neba'a l min beyni esābihi felâta merrātun kel-kerfer. أنق الله له الضّ والزبية والجززئة والزراءة والجملة والجلة والحجرة والشجر صاحب الميااج ومازها البصل سيدة وملانا ووشفيئنا محد أ الجصلية وسلام عادلك لل الغروف اليتشلة في الكليات المتمدلة الرحمن في نراية تم بجات اله إن قراءة كل الكمة من القرآن Min kulli qari'in min evvelin nuzul ila ankhiriz zaman. Vafir lana ve kanna ya ilahena. Bikulli salatin minha. Amin, amin, amin. Salat ve selam bu zat nuraniye olsun ki osad Rahman Rahmanurrahim'den, ahş-i azamdan gelen, furkan Hakim'in kendisine ündiği Efendimiz Muhammed'dir. Ümmetinin hasenatı adedince milyonlar salat ve milyonlar selam üzerine olsun. rizalet Tevrat, İncil ve Zebur'da müjdelenen, nübüvvet-i irhasatla, cinlerin hatifleriyle, insanlık aleminin evliyalarıyla, beşer kahinleriyle müjdelenen, bir işaretiyle aynı parçalanan Efendimiz Muhammed'e, ümmetinin nefesleri adedince milyonlar salat ve selam olsun, davetine ağaçların koşup geldiği. duası ve yağmurun hemen verdiği. sıcaktan korumak için bulutların ona gölge yaptığı, bir ölçekte anıyla yüzlerce insanın doyduğu, parmaklarının arasından üç defa kevser gibi sularını çağladı. Onun hürmetine Allah'ın tertenkeleyi, ceylanı, ağaç kütüğünü, zehirli keçinin kulunu, deveyi, dağı, taşı ve toprağı konuşturduğu, miracın sahibi ve gözünün asla şaşmadığı, o mucikübrada rüyetullahı mezhar olan Efendimiz ve Şefi'imiz Muhammed'e, Kur'an'ın vidayet-i zamanın nihayetine kadar onu okuyan her bir okuyucunun okuduğu her bir kelimenin temevhücat-ı havaiye aynalarında Rahman'ın izniyle temessül eden bütün kelimelerinin bütün harfleri ad edince milyonlar salat ve selam olsun. Bütün bu salavatlardan her biri hürmetine bizi mağfiret et ey ilahımız. Bize merhamet et amin. Arkadaş. Risalet-i Ahmediye'yi ispat eden deliller pek büyük bir yetkün teşkil ediyor. 19. Söz namındaki Risalem'de o delillerden bir kısmı zikredilmiştir. O zatın ishar ettiği bine yakın mucizeleriyle 25. Söz namındaki eserimde tafsir edilen 45 hıcaza bağlı olan Kur'an, Risalet-i Ahmediye'ye Aleyhisselatü Vesselam şehadet ettiği gibi bu kainat da ayatıyla o zatın mübüvvetine belanet eder. ''Evet, kainatta yazılan sayısız ayetler, Zat-i Ahad'un nehtam yetine şehadet ettikleri gibi, Risale-i Ahmediye'ye de a.s. delalet ve şehadet ederler.'' Ez cümle. Kainatta görünen Hüsn-i Sanat dahi, Risale-i Ahmediye'ye a.s. delalet ve şehadet eden takbi bir delildir. Zira şu zi'netli masmuatın cemali, Hüsn-i Sanat ve zi'neti izhar eder. Sanat ve suretin güzelliği, saniyede güzelleştirmek ve zinetlendirmek isteği mevcut olduğuna delalet eder. Güzelleştirmek ve zinetlendirmek sıfatları, saniyin sanatına olan muhabbetine delalet eder. Bu muhabbet ise, masluatın en ekmeli insan olduğuna delildir. Çünkü o muhabbetin mazhar ve medarı insandır. İnsan dahi, masluatın en cami ve en garibi olduğundan, Şecere-i hırkata bir semere-i yedir İnsan bir semere gibi olduğu cihetle kainatın eczası arasında en cami ve bait bir cüzdür. İnsan zil ve cami olduğu cihetle nazar-ı âm şuurda küllî olur. Nazar-ı âm olduğundan şecere-i hırkatı tamamıyla görür. Şuurda küllî olduğundan sâni'in makasıdını bilir. Öyleyse insan sâni'in mukatab-ı hâsıdır.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 İkinci daire ubudiyet dairesidir. Birinci levha üstü san'attır. İkinci levha ise tefekkür ve istihsandır. Bu iki daireyle iki levha arasındaki münasebete bakınız ki, ubudiyet dairesi bütün kuvvetiyle rubudiyet dairesi hesabına çalışıyor. Tefekkür, teşekkür, istihsan levhası da bütün işaretleriyle üstü san'at ve nimet levhasına bakıyor. Bu hakikatı gözünle gördükten sonra, rübubiyet ve ubudiyet dairelerinin reisler arasında en büyük bir münasebetin bulunmamasına aklınca imkan var mıdır? Ve Saniye'nin metasidına Kemal-i hizmet eden ubudiyet reisinin Saniye ile azim değil münasebeti ve kavî bir imtisabı ve o imtisapla her iki daire reisler arasında bir muarife ve mükâleme ve alışverişin olmamasına ihtimal var mıdır? Edezer, bir bedahe hafut etki ki, Ubudiyyek reisi, rububiyet e mahbub ve makboludur. Ey insan! Bu süslü masruatı enva'-i eden ve bütün zihayat olanların zevklerine, iştahlarına göre bu kadar nimetleri inam eden sani'in et-i kamil, et cemil ve ibadetine kemali iştiyakli teveccüh eden ve sani'in nehâsin-i sanatina takdir ve istihsanatıyla arş ve terş karaba sevilmeye getiren ve sali'in ihsanatına yaptığı teşekkürat ve tekbirat ile berz ve bahri cezbeye getiren şu güzel mahluk ve masluna irtifat edip sözünü nazar-i itibara almaması ve teşekküratına mukabele ve teveccüh etmemesi ve kendisiyle konuşmaması ve iktidarına göre bütün mahlukata bir iman ...ve nusript yapmaması imkanı var mıdır? lâs 10 yemâlar sözün bir cihette esası... ...ve 28 sekizinci sözün arabi ikinci makamıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kainatın bütün zerratı, müştem an ve münferiden... ...lisan-i aiz ve hak ile, vücub-i vücut ve vahdetine... ...şehadet ettikleri sani-hakime hamdler, senalar, şükürler olsun. Ve kainatın tığsımını açıp, hayatını keşif ve beyan eden Resulü ile âl-ı ashabına ve sahib enbiya ve nürselim ihvanına ve ibad-ı salihine salat ve selamlar olsun. arkadaşlar. Habyat ve esnaf bazı insanlara şükür kapısını kapatıp, şirk ve küfür kapısını açmıştır. Halbuki şirkin temeli sayısız muhalattan kurulmuş olduğundan haberleri yok. O muhalattan bir taneyi beyan edeyim ki,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 tabiata ders vermeye müstar ve mecbur olur. Zira hava unsurunda mesela her bir zerre bütün nebatlar, çiçekler, semererek üstünde konup bünyelerinde vazifesini yapmak salahiyetindedir. Eğer bu zerre yaptıkları vazifelerde memur olup Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesine tabi oldukları kafirane imter edilirse o zerre herhangi bir bünyeye girse o bünyenin bütün cihazatını keyfiyetiyle teşekkülünü bilmesi lazımdır. Bu bilginin o bulunmasını ancak o katip itikad edebilir. Mahaza bir semere, bir şecerenin bir misali müstahlarıdır. Ve o semeredeki çekirdek, o şecerenin defteri amalidir. O ağacın tarih hayatı, o çekirdekte yazılıdır. Bu itibarla. Bir semere şecerenin tamamına, belki o şecerenin mev'ine, Belki küre-i arzın hasıldır. Bir semerenin sanatındaki azamet-i maneviyesi arzın cesameti ismetindedir. O zerreyi sanat-ı cehavi olduğu, o azameti i de bina eden, Arzı ı ham ve bina etmekten aciz olmayacaktır. Acaba o kafir mülkür, kalbinde böyle bir küfür taşımakla, akıl ve zeka iddiasında bulunması kadar bir ahmaklık var mıdır? Arkadaşlar, Her bir şey için iki suretle şekil vardır. Biri, maddidir ki adeta bir gömlek gibi her şeyin vücuduna göre kaderin tatbiliyle biçilmiş şu görünen bir suretlerdir. Diğeri, makulidir ki bir şeyin yaşadığı bir ömürde, mürur zamanla değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin içtimağından tasavvur edilen bir sureti vehmiyedir. Bir ateşin sürat ve tedbirinden hasıl olan daire-i gibi, her şeyin tari-i hayatini dindiren ve kadele medar olan ve mukadderat-i eşya denilen şu ikinci suret makuladir. Suret-i maddiye itibarıyla her şeyin bir nihayeti, bir gayesi olduğu gibi, suret-i maneviye itibariyle da bir nihayeti ve gizli bazı hikmetler için bir gayesi de vardır. Binaen aleyh. Her şeyin suret-i maddiyesinde Kudret-i Rabbani ustadır, kader mühendistir. Suret-i ise kader mislardır. Yani teşekküratın çizgilerini çizer, kudret başlardır. Yani o çizgiler üstünde yapılan teşekkürat kudretten sürün eder. En iyi kafir. Bunu işittikten sonra iyice düşün. Bir zerreye, bir terzilik sanatını öğretmeye kudretin var mıdır? Kendine talep iktihaz ettiğin tabiat ve esnaf, her şeyin muhtelif ve bir suretlerini biçip dikmesine kudretleri var mıdır? Bak en gözden mahrum kafir, şecerin fılkatın semeresi ve kuvvet ve ihtiyarca esbatdan üstün olan insan, terzilin bütün kabiliyetlerini, bilgilerini cem edip dikenli bir şecerenin ağzalarına uygun bir gömleği bitemez. Halbuki saniye hakim her şeyin naması zamanında pek müntazam, cidid ve taze taze gömlekleri ve yeşil yeşil hulleleri kemam-ı sürat ve suhuletle yapar, bildirir. Fesubhanallah.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 ve samadaniyet hatimlerinden yalnız bahar mevsiminde sahife-i arza darbedilen sikkeye bak ki şu zikredilecek mükeselsin fıkralar cümleler o sikkeyi güneş gibi gösteriyorlar ve izhar ediyorlar evet sahife-i arzda pek garip hakimane bir icat görünüyor bu görünen icadın gösterdiği kuvvet ve faaliyeti görmek istersen şu gelen fıkralara dikkat et bir o icat fiili pek azim ve geniş bir sıhhabeti mutlakadan geliyor. 2- Bir suhlet-i mutlaka ile bir kuvvet mutlakadan çıkıyor. 3- Mutlak bir intizamla sürat-i mutlakada meydana geliyor. 4- Mevzun ve mizanlı olarak bir müs'at-i mutlakada bulunuyor. 5- Güzel bir esere sanat olmakla beraber mutlak bir ucuzlukta görünüyor. 6- Taalluk ettiği şeyler pek karışık olmakla beraber Büyük bir intiyaz mutlak ve adem-i yapılıyor. 7 mahalli taalluku gayr-i mütenahi olmakla beraber, eserlerinde çirkinlik görünmez, ahsen şekilde husura görür. 8 efrat ve elva arasında, bu da mutlak ile beraber, tevafık mutlak var. Arkadaş, bu fıkraların her birisi tek başına da, o sikkeyi izhar etmeye kafidir. Bakınız, en harika bir sehabetle, En harika bir hüsru san'at, muhit bir kudretin hassasıdır. Ve intizamla beraber harika bir suhulet, hiçbir şeyden aciz olmayan muhit bir ilim sahibine mahsustur. Tartılmış gibi gayet nizamlı olmakla beraber, mucizane bir surat mutlaka, her şeyi emrine ve kudretine tishir eden zata mahsustur. Nevilerin pek dağınık bulunmasından, pek geniş bir tasavrufla harika bir hüsru san'at, ilim ve her şeyin yanında bulunan zatı hastır. Kesret ve mevzuliyetle beraber, her kendin sam'at itibariyle kıymetdar olması, sonsuz bir zenginlikle mükenai hazinelere malik olan zatı mahsustur. Efradın ziyadesiyle karışık olmasıyla beraber, iltibatsız ve fevkalade intiyaz ve tışakkuslara mazhar olmaları, her şeye basir ve her şeye şehit ve her bir fiili kendisini diğer bir fiilden men etmeyen zata mahsustur. Ve keza, arzda dağılıp bulunan efrak arasındaki uzaklıkla beraber, suretçe, vücutça, teşkilatça, aralarında husule gelen tavafuk küre-i arz, yedi tasavrufunda, ilminde, hükmünde, hikmetinde bulunan zata mahsustur. Ve keza, nev'in kesret-i efradıyla beraber, her ferdin harikulade bir hiçbir hırkata malik olması, Tabir mutlaka hastır ki az çok, küçük ve büyük her şey ona isleten değildir. Geçen fıkrarların her birisinde, her şeyin tek bir saniyen sunu ve sanatı olduğuna delalet eden başka bir ayet daha vardır. Evet, sehavetle, kuvve iktisadiye arasında ve süratle nizanlı olmak arasında ve ucuzlukla kıymetli olmak arasında ve karışık olmakla mümtaz bulunmak arasında fezah vardır. Vuzut'ları bir fiilinde cenn etmek, ancak kudret-i hâssiz bir sani-i mahsusdur. Hülasa her bir fıkra tek başına hatem-i ahadiyyeti izha-rekâti olduğu takdirde, fıkraların heyet-i pek zahir bir tarik-i evlâ ile hatem-i ahadiyyeti gösterir. İşte bu izahtan, وَنَا اِنْ سَأَيْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرُدَ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ Aet-i sırrı zahir oldu. Yani, o inatlı münkir'e, Hâlık-i semavat ve arz kimdir? Diye sorulduğu zaman, Kâr-u ma-çâr, Allah'tır, diyecektir. Arkadaş, Uluhiyet, risalet, ahiret, Kainat arasında hakikat ve vardır. Yani bunlardan birisinin vücut ve subutu, Ötekisinin de vücut ve subutunu istizam eder. Birisine iman, ötekisine de imanı icap ettirir. Evet mesela, her bir kelimesi bir kitabı ve her bir harfi bir satırı içerisinde tutan bir kitabın katipsiz vücudu mümkün değildir. Kainat kitabı da nakkaş ezeliğinin vücubu vücuduna bağlıdır. Sarhoş olmayanlar ancak nakkaş ezeliye iman etmekle kitab-ı kainata şahit olabilirler. Ve keza pek çok sanat harikalarına ve nakış ve ziynetlerin karaibine müştemil olan bir binanın bani ve sânisiz vücudu mümkün olmadığı gibi. Bu alemin vücudu da sâni'in vücuduna tabidir. Balalet sarmışlığıyla sarmış olmayanlar onu bulsuz tasdik edemezler. Ve deniz ve nehirlerin yüzünde şemsin aksini gösteren kabarcıklardaki güneşin parası şemsin vücudunu inkar etmekle mümkün olmadığı gibi. Aklı bozuk olmayanlar için kemal-i intizamla tahavvul ve teceddüt edenler ''Şu kainatın şuhudu, bani ve sani'in vücubu vücudunun tafsiretiyle olabilir. Çünkü şu muhteşem kainatı meşiyet ve hikmetiyle tesis, ve kaza ve kaderinin mislurlarıyla tafsir, ve adetinin kanunlarıyla tanzil ve ilayet ve rahmetinin namuslarıyla tezir, ve esma ve sıfatının cilveleriyle tenbir eden ancak ve ancak bani ve sani'dir. Evet, Halik Vahid kabul edilmediği takdirde, kainatın zerrat ve mürekkebatı ad edince sonsuz ilahların kabulüne mecburiyet hasıl olur. Ve aynı zamanda her bir ilahın şu kainatı halk etmeye kadir olması lazımdır. Çünkü zihayatın her bir cizisi, zebir hayatın küllüne, yani umumuna bir fihistedir. Ciziyi halk eden külliyi de halk etmeye kadir olmalıdır. Ve keza Ziyasız güneşin vücudu mümkün olmadığı gibi uluhiyet de tezahürsüz olamaz. Tezahürü ise irsad-ı resul olur. Ve keza hadd kemale vali olan en yüksek bir cemalin bilinmesi, görünmesi, gösterilmesi için resullerin tarifi lazımdır. Ve kezâ kemal-i cemale vali olan Kemali i sanat resullerin delaletiyle de olur. Ve kezâ rububiyete amine Ubudiyeti kimdeyse bu da zul cenahain resullerin vahdet-i ilahiyeyi halka ilan etmeleriyle mümkün olur. Lâkinsa bir husun sahibinin isteği olmasa ve bir ayna bulunmasa ve tarif edici bir şahıs tasavvut etmezse onun üstünün görülmesi gösterilmesi mümkün değildir. Bu da ancak resuller vasıtasıyla olur. Çünkü resul ubudiyetiyle Halikin husununa aynadır.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 Bu sefatlara haiz, bu vazifeleri en mükemmel görebilecek Hz. Muhammed a.s.v'dan başka alemde bir şahs yoktur. En cami, en kami, en fazıl o zahtir. Tam tamına teşhir, hebni, tarir, tavsir, izhar ilan eden o zahtir. Aziz arkadaş, iman-i billah ile ahiret imanı arasındaki telazuma geldik, hazır ol, dinle. Bir sultan, İtaat edenleri mükafat, ve isyan edenlere de mücazatlık. Lese sultanato yüz çevirir. Ve keza bir sultanın sağında lütuf ve merhamet, ve solunda kahır ve terbiye nazırdır. Mükafat merhamet et iktisasıdır. Terbiye de mücazatı ister. Mükafat ve mücazat menzilleri akılettir. Ve keza yüksek bir hikmet ve adalet sahibi olan bir sultan, sultanatının şanını kusurdan saklamak üzere Kendisine iltica edenleri takir ve hakimiyetinin haşmetini göstermek için milletinin hukukunu muhafaza eder. Bu cihetlerin mühim bir kısmı ahirette olur. Ve keza, Lebalet dolu hazinelere malik ve sehabet-i mutlakaya sahip olan bir sultan için umumi ve daimi bir dar ziyafet lazımdır. Ve ayrı ayrı ihtiyaç sahiplerinin devam ve bekalarını ister. Bu da ancak ahirette olur. Ve keza,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 Elbette bütün mahlukatın en büyük bir ihtiyacını kemal-i suhuretle yapar. Böyle umumi ve en mühim bir ihtiyaç ancak ahiret yok. Ve icraatından, faaliyetinden anlaşılan pek harika bir ihtişam içinde bir saltanat edarken, milletinin içtimaları için yalnız dar bir misafirhane yapılmış. Daimi olarak milleti istiab edemez, daima donar, boşalır ve bir imtihan meydanı vardır. Her vakit değişir, tebeddül eder. Ve sultanın bazı asar altına ve ihsanatına bazı numuneler göstermek için meclisleri var. Zaman zaman tahavvül eder. Bu vaziyet, bu dar menzil ve meydan ve meşherden sonra daimi bir menzil, sabit saraylar, açık hazineler bulunup ve sakinleri sabit ve daimi kalacaklarına bil ve dahi delalet eder. Ve kesabildi. Dikkat sahibi bir sultan ki, milletinin bütün amallerini, efallerini, hizmetlerini, hacetlerini tamamıyla yazar ve yazdırır. Ve mülkünde cereyan eden her bir hadise ve her bir vakıanın suretlerini, fotoğraflarını alıp, tespit ve hırs ederse, elbette bu vaziyet bir muhasebenin, bir muhakemenin, bir mükafat ve mücazatın vukuat geleceğine hat bir surette delalet eder ve keser. mükafat ve mücazat hakkında tekrarla pek çok vaatleri ve tehditleri olursa ve o vaat ve vaid edilen şeyler kudretine ağır gelmezse ve o şeyler rayiyeti için pek ehemmiyetli olursa en müddetle söz verdiği şeylerde hilaf olmayacaktır. Çünkü kulf-ül vaat kudretin izzetine zıttır. Ve keza haddi tevatüre bağlı olan muhbirlerin ittifak ve icmalarına göre O muhteşem ve azim saltanatın medarı ve cevelengahı ancak ahiret memleketidir. Bu küçük menziller, meydanlar, o azamete daimi bir mekan olamaz. Çünkü bu gibi zail, bir şeyler o müstakar saltanata makar olamaz. Evet o sultan şu küçük menzilde ve meydanda çok şeyleri, içtimaları, iftirakları gösteriyor. Fakat bizzat maksat o şeyler değil Ancak ahiretin meydan eklerinde vuku'a gelecek hallerin, emirlerin numunelerini göstermektir. Çünkü o mahşir azimde yapılacak muameleler bu küçücük numunelere göre cereyan edecektir. Demek bu menzilde gösterilen fani, zail haller o alemde baki ve daimi semereler edilecektir. Evet. O sultanın şu fani menzillerde ve korkunç meydanlarda gösterdiği hikmet, inayet, adalet, rahmet, ...ve şefkatin fevkinde bir derecenin tasavvuru imkan tarihidir. Elbette bu kadar yüksek ve geniş, harika sanatlar... ...daili mekanları, sabit meskenleri ve zevalsiz sakinleri isterler ki... ...o büyük hikmet ve adaletin hakikatlarına mazhar olsunlar. Ve illa şu görünen hikmet, inayet ve merhametin inkarı lazım gelir. Ve aynı zamanda bu kadar hikmetinden... ve inayetinden zuhur eden ki iller sahibinin maşallah zalim gaddal çekik olduğuna zahir edilir. Bu ise inkına bu hakaikı istilzam eder. Ve keza şu muvakkat menzillerinin saltanatı daimeye makam olacak teşekle gireceğine pek çok deliller nühan var bazı Bu alemi icat edip öteki alemi icat etmemek ve bu kainatı bir zılra getirip öteki kainatı getirmemek. Bu dünyayı yaratıp öteki dünyayı yaratmamak imkanı yoktur. Çünkü rubuliyetin saltanatı mükafat ve mücavazatı ister. Ve keser, sani alemin her şeyi içine almış ve her şey istila ve istihap etmiş bir rahmet vasiyası vardır. Validelerin hatta bir cihette nebatatın evladına olan şefkatleri ve küçük, zayıf yavrularının suhuret rızıkları, o rahmet deryasından bir katledir. o bahri rahmetinin azametiyle, şu dünyada, bu kısa ömürde, şu kadar zahmet ve belavarla karışık, zail ve gayri sabit olan şu nimetler ve ebedi bekay isteyen insanlar arasında münasebet yoktur Ve aynı zamanda, iade edilmemek üzere zaman nimeti mükmete, şeffat-i zahmete, muhabbeti musibete ve lezzeti eleme ve rahmet-i zıddına kaybeder. Ve keza, alemde görünen tasarrufattan anlaşılıyor ki, sani alemin pek yüksek, gelenliği izzetli bir hansiyeti vardır ki, ubudiyetle sani tazim etmeyenlerin veya istifak edenlerin tehditlerini tehir ve imhal etse bile ihmal etmez. Ve keza o sultanın emirlerini, nehilerini kıymetsiz görüp, imanla imtisal etmeyenler ve ibadetle kendilerini sevdirmeyenler, ve şükranla hürmette bulunmayanlar için rububiyetin ebedi karargahında elbette bir dar mükafat ve mücazat olacaktır. Ve keza bütün mahlukatta görünen üstü sanatlar, intizamlar ve ihtimamlardan ve her şeyde takip edilmekte olan maslahat ve faydalardan anlaşılıyor ki, kainat tahtı tasavvufunda bulunan sani zülcelalde pek büyük bir hikmet-i amme vardır ki, Etaat ve iltica edenlerin büyük taltif ve inamlara mazhar olacakları o bitmek i ammenin iktizasındandr. Ve keza. Görünüyor ki her şey layit mevkiine vaaz ediliyor. Ve her hat hak sahibine veriliyor. Ve her ihtiyaç sahibinin haceti istediği gibi yapılır. Ve her sual edenlerin maklutları bilhassa istidak lisanıyla veya ihtiyacı fitri lisanıyla... veya ısrarar ve zaruret misanı ile olsun cevaplandırılıyor. Böyle eserleri görünen bir adalete, bir mahkemeyi kübra lazımdır ki, rububiyetin hakimiyetiyle hukuk-ı ibad muhafaza edilsin. Çünkü fani olan şu dünya menzili, o büyük adalet-i hakikiyyeye mazhar olamaz. Öyleyse, o büyük sultan adil için bir cemmet-i bakiye, bir cehennem-i daime lazımdır. Ve kesabd, görünüyor ki, Bu alemin sahibi, yaptığı şu kadar fiillerin delaletiyle, harika bir sahavete sahip olduğu gibi, nur ve ziya ile dolu güneşler ve meyve ve semereleriyle hamile, eşcar ve ağaçlar misirli pek çok hazineleri vardır. Binaenaleyh, bu ebedi sahavet, tükenmez sebep ebedi bir ziyafetkâhı ister ve devamla, muhtaçların da devam vücudunu ikna eder. Zira, nihayet bir sahavet, harika bir keremlik, daima halka ihsan ve in'am etmekt iktiza eder. Bu ise ihsan ve inanlara minnettan ve muhtaç olanların devam-i vizutlarını ister. Ve keza şu mucizeli ve hikmetli et'ari kerimane'nin tezahüratından anlaşılır ki sani failin tek gizli kemalatı dağdır. Ve daima o kemalatı enzar aleme avz ve teşhir etmek ister. Çünkü daimi bir kemal daimi bir tezahürle takdir edicilerin devam-i vücutlarını iktizan eder. Çünkü adem-i mutlaka namzit olan insan, kemalat-i kıymet vermez ve istihsan ve takdire bedel, istisgal ve takdir eder. Ve keza bu güzel, müzeyyen, münevver masluat-ı sani için mücerred, manevi bir cemal vardır. Ve onun o mahdi, hüsrün ve cemal için pek çok mehasin ve letaih-i vardır ki kısa akıllarımızla idrak edemeyiz, en sünnet. O cemalin kesip aynalarından biri sat-ı Bu sat-ı her asırda, her mevsimde, her vakitte daima tecelli etmekte olan o cilvelerin gölgelerine teşhir, tavsit, ilan ve izhar eder. Ve keza, hakaiki sabit edendir ki, yüksek bir cemal sahibi bizzat kendi gözüyle ve dil vasıta başkasının gözüyle cemalini ve cemalinin inceliklerini görmek istiyor. Binaenaleyh, cemal sermedi ve daim olursa, behemal, onun inceliklerini gösteren aynalarının da ebedi ve daimi olması zaruridir. Çünkü baki bir hüsün, fani bir müştakarazı olamaz. Ve zail ve fani bir aşıkın ebedi ve baki olan muhbubuna muhabbeti adâ ve gelir. Evet insan, eli veya tehmin yetişmediği güzel bir şey. Kendisini teselli için takvih eder. Bu itibarla bu alem sani-i istirzam ettiği gibi. Sani de alem ahireti istirzam eder. Ve keza bu alemin sani'inde pek rahimane bir şefkat vardır. Zira görüyoruz ki bu alemde yardım isteyen bir musibet size diye kemal-i süratle yardım ediliyor. Dergah-ı izzete ürtica eden kurtuluyor. sual eden sâillerin istekleri veriliyor. En âdi bir zihayatın sesi işitiliyor ve haceti kabul ediliyor. İşte böyle bir şefkat sahibi. Mevri Beşer'in en büyük, en nazım, en zaruri, şedik bir haceti hakkında, bütün insanlar namına yaptığı duada, istediği cenneti ve saadeti ebediyeyi ve basu badel mevfi yapacaktır. Bilhassa o muhteremin şu umumi duasına, bütün zevil hayat,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 hem öyle yüksek bir fizar-ı istindabkârâne istiyor ve öyle tatlı bir niyaz-ı istirhamkârâne ile yalvarıyor ki dünya bütün mevcudarda, semavata, arşa ışıttırır, vejde getirip duasına âmîn, Allahümme âmîn de götürüyor. Acaba, bütün beni âdemi arkasına alıp, şu arz üstünde durup, arş-ı âzama müteveccihen el kaldırıp, nev-i beşerin filasay ubudiyetini cani, Haqifat-i Ubudiyet Ahmediye vesselam içinde dua eden şu şeref ne insan ve Feridi i zaman olan fuhri kainat ne istiyor? Dinleyelim, bak! Kendine ve ümmetine saadeti i istiyor, beka istiyor, cennet istiyor. Hem mevcudat aynalarında cemallerini gösteren bütün esmai i ilahiye ile beraber istiyor. o esmadan şefaat talep ediyor, görüyorsun. Eğer ahiretin hesapsız esbabı mucibesi mucivesi, delai olmasaydı yalnız şu zatın tek duası, baharımızın icadı kadar Haluk-i Rahim'in kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti Demek nasıl ki, o saatin risaleti, şu dar-i intahanın açılmasına sebebiyet verdi? Levlâke levlâk, lema halakdul eflaq, Hadis-i sen olmasaydın, ben alemleri yaratmazdın, sırrına mazhar oldu. Onun gibi. Ubudiyeti dahi, öteki dar ahiretin açılmasına sebebiyet verdi. Allahumme <gülüyor> salli u sellim ala zalike l habibu lezi huve seyyidul kevmeyn ve fahrul alemeyn ve hayatul dareyn ve vesiletus saadeteyn ve zul cenaheyn ve rasul-i ve ala alihi ve sahbihi ecmaeyn. Ve ala ihvanihi min el-nebizzine vel-murselin. Amin. Her iki dünyanın efendisi, iki alemin medar-i fakhri, dünya ve ahiretin hayatı, iki cihan saadetinin vesilesi, zil-cenaheyn ve cin ve insin Resulü olan şu habibine, onun bütün âl ve ashabına ve onun enbiya ve mürselin kardeşlerine salat ve selamet. Amin. Ve kezap. Bu alemin geliş ve gidişatında ve bütün mahlukatın bir hedefe sevkinde ve semavi, süfri bütün ecranın bir kudrete bağlı ve musaffar olmasında pek büyük bir saltanat eseri görünüyor. Ve bundan anlaşılıyor ki bu mevcudatta tasarruf eden sani'in azim rülubiyetinde harika bir saltanatı vardır. Halbuki bu dünya menzili tahammülata, zevale maruzdur. Sanki misafirler için yapılmış bir hamdur ki daima dolup koşarıyor. Ne kendisinin sabit bir şekli vardır ve ne de içinde oturanların bir kararı vardır. Ve sani alemin garip ve acib sanatlarının numunelerini teşhir ve ilan için tahavvuldan hali kalmayan bir meşherdir. Bu itibarlar, o hamdardır. Ve o meşherde ictima eden insanlar sabit kalacak değillerdi. Çünkü meskenlere sabit değildir. İşte bu hal ve şu vasiyet. Bu fani menzilden sonra o sermedi saltanata karargah olmak üzere sabit, baki, ebedi, sermedi saadetlerin, cennetlerin ve sarayların olacağına katli bir delaletle şehadet eder. Çünkü fani bakiye makam ve medar olamaz. Evet bir melikin gelip giden misatirleri için yolda yaptığı şu menzile Ve o menzilde oturan misafirlere bakıldığı zaman görülüyor ki, milyonlarca lirayla yapılan o menzil pek az bir zaman içindir. Ve ondaki ziynetler, kıymetli şeyler, tek suretle örneklerdir. Ve misafirler o nefis, taam ve yemeklerin yalnız tadına bakıp, karınlarını boğuracak derecede yemiyorlar. Ve her bir misafir hususi makinesiyle o menzildeki zinetlerin resimlerini alırlar. Ve melikin ve gizli memurların onların bütün harekat, ef'al ve muamelelerini yazıyorlar. Ve o melik, her mevsimde milyonlarca o ziynetleri, o güzel şeyleri yeni gelecek misafirler için tahrip ve tecdit ediyordu. Ve hafıza pek çok garip ve acık şeyler görünüyor İşte bu vaziyet gösterir ki o muvakkat menzil sahibinin pek yüksek kıymetli menzilleri, daireleri ve ebedi sermediği sarayları vardı. Bu küçük menzilde görünen şeyler, haller, misafirlere ebedi menzillerdeki yüksek şeylere teşvik için gösterilen numunelerdir. Tezalik. Bu dünya menzilinin ve içinde oturan insanların ahvaline dikkat edilirse anlaşılır ki, bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın ebedi ve sermediği olan, dar menziline davetlisi olan mahlukatın iştimaları için bir ham, Ve bir bekleme salonudur. Bu dünya menzilinde görünen leziz şeyler lezzet ve zevk için değildir. Çünkü misallerinin lezzeti kiraklarının elemine mukabil gelmez. Mahaza. O lezzetlerden hiç kimse tam manasıyla muradına nail olamaz. Ya o lezzetlerin ömrüleri kısa olur veya insanın ömrü kısa olduğundan muradına yetişemez. Ancak o lezzetler ve o nefis şeyler ibret ve şükreslik içindir. Çünkü onlar Cenab-ı Hakk'ın ahli iman için cennetlerde ihzar ettiği hakiki nimetleri numunelerdir. Ve o müzeyyen masluat-ı faaliye, fena ve adem için değildir. Ancak onların suretleri ve misalleri, manaları, neticeleri alınır âlim-i beka'da. Ahli beka için ebedi manzaraların yapılmasına medan olurlar. Yahut ebedi âlemde sani ebedi istediği şekillere sokarlar. Çünkü o masnuat beka içindir. Onlar o zahiri ölüm ve fenaları nazifelerinden perhistir, idam değildir. Evet, onların ölümleri fena olsa bile yalnız bir cihetten fenaya gider çok cihetlerden bati kalır. Mesela, Kudret-i Ezeliyye'nin yarattığı şu gül çiçeğine bak. Evet, nasıl bir kelime ağızdan çıkar çıkmaz. Zahiren fenaya giderse de Allah'ın izniyle kulaklarda, kağıtlarda kitaplarda milyonlarca kimsenleri kaldığı gibi, akıllarda da akıllar adedince manaları kalır. Fezalik o gün kısa bir zamanda, vazifesi tamam olur olmaz solar, ölü gider. Allah! Onu gören bütün insanların kuvve-i hafızalarında ve haleti ve hamile olan tohumlarında suretleri, manaları bakidir. Demek o günün tohumu olsun, kuvve-i hafızalar olsun, O gül çiçeğinin suretini, ziynetini, menzilini hüks için sanki birer fotoğraf ve dekası için birer menzildir diyebilirim. Ey arkadaş! insan da başıboş, serseri, sahipsiz bir hayvan değildir. Ancak onun da bütün hareket ve efaali yazılıyor, tespit ediliyor. Ve amalinin neticeleri kufsediliyor ki, muhasebe-i ona göre derece alsın. Hülasa, her yüz mevsiminde yapılan tahribat. gelecek bahar mevsimlerinde gelen yeni misafirler için yer tedarik etmek ve bir nevi terhis ve izinlerdir. Ve keza, bu alemde tasavruf eden Sani'in öyle bir kitabı mübini vardır ki en küçük ve en büyük, o kitapta yazılıp hıfz edilmemiş hiçbir şey yoktur. O kitabın maddelerinden alemde görünen yalnız nizam ve nizam maddelerine bağlı. Evet görüyoruz ki herhangi muazzaf bulunan bir şey Vazifesinden terhis edilmekle daire vücuttan çıkarsa, Fatır-ı Hakim onun çok suretlerini, leh-i mahfuzlarını tespit eder ve tarih hayatını tohumunda ve neticesinde nakşeder ve pek çok gayri aynalarda ipka eder. Mesela bir şekilde meyvesiyle hamile olduğu gibi, tohumu da meyveyle hamiledir. Demek ağacın dünyasında semeresi mevcut olduğu gibi, tohumunda da semeri mevcuttur. Ve keza vücuttan çıkmış pek çok şeyler insanın kuvve hafızasında mevcut kalır. İşte bu misallerden hıfz ve hafiziyet kanunu ne derece ihatalı olduğu anlaşıldı. Evet bu mevcudatın sahibi pek büyük bir ihtimanla mülkünde cereyan eden her şeyi taht-ı ve muhafazasına almıştır. Ve hakimiyetinin muhafazası için sonsuz bir dikkati vardır. Ve rûbubiyetinde tam bir intizam ve saltanat lardır ki, edna bir hadiseyi adi bir hizmeti yazar ve yastırır. İşte bu derece ihatalı, ihtimamlı bir hufz kanunu, elbette alem-i yapılacak bir divan-i muhasebata bakar. Şu muhafaza kanunu, bütün eşyada cari olduğu gibi, mahlukatın en eşrefi olan insana da şamildir. Çünkü insan, Cenab-ı Hakk'ın rûbubiyetine ait, çu'unat ve ahvaline şahittir. Ve mahlukatın cemalleri içinde Allah'ın birliğine dennaudur. Ve mevcudatın tesbihatına müşahit ve hilafeti kübra ile tekrim ve teşrif edilmiştir. İnsan bu keramete, bu şerefe nail olduğu halde kendisini başıboş ve gaybe mesul zannetmesin. Onun da divan muhasebata pek karışık hesapları vardır. Ondan kurtulduktan sonra müstahak olduğu yere gidecektir. Evet, kudret-i ezeliyeyi nispetle, ölümden sonra haşkın gelmesi, güzden sonra baharın gelmesi gibidir. Evet, nebatat gibi insanın da bir güzü, bir de baharı vardır. Evet, geçmiş zamanda vukuğa gelmiş olan mucizat-ı kudret, saniyin bütün imkanatı istikbaliyeye kadir olduğuna katli-i şahit ve dürhamlardır. Ve kese bu alemin maliki, kendi kudretine pek kolay ve pek ehven, Ve ibadina fevkalade mühim. Ve pek şedidul ihtiyacı olan haşrin tekrar ve tekrar vaadinde bulunmuştur. Malumdur ki, hulful vaad, kudretin izzetine, rububiyetin merhametine zittir. Zira vaadil finatini yapmak, cehlin veya azim alametidir. Bu ise kadir mutlak, hakim mutlak olan zata muhaldir Maaza. İnsanların haşri, nebatatın haşri gibidir. Bunu gören onu nasıl infar eder? Haşrin icadına olan vaadi ise bütün Enbiya'nın kevatürüyle ve büyük insanların icmaıyla sabit olduğun gibi Kur'an-ı Kerim'in lisanıyla da sabittir. en cümle Allahü la ilahe illa hu ve yecma'annakum ila yevmul kıyâme la reydehi ve man asfatu minallâhye hâdîta Allah Teala ki ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Amdolsun ki geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde o sizi kabirlerinizden toplayıp bilitecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır olan ayet kirime büyük bir şiddet ve kuvvetle haşrin icadına söz veriyor. Fakat bazı insan pek nankördür ki bütün vücudan, sıddına ve olduğuna delalet ettiği o malikül mülkün sözlerini tasdik etmez. Kendi hezeanına ve ahmaklığına iqimad eder. Ve kezaz. Bu alemde pek ihtişamlı bir rububiyet asariyle, şaşalı bir santanatın şu ağları görülmektedir. Evet, görüyoruz ki koca az, sekelesiyle beraber, ehli, zelil, muti bir hayvan gibi, o rububiyetin emri altında beslenir. Güzde ölmesi baharda dirilmesi, ve bir mevlevi gibi raks ve hareketi, vesaire bütün işleri, o emre tabi olduğu gibi Şems'in de seyyaratı ve tanzil ve tespiri vesair vaziyetleri o emre bağlıdır. Halbuki azametli şu serme diye ve bu saltanat-i ebediyye şöyle zayıf, zail, muvakkat temeller ve esaslar üzerine bina edilemez. Ve bu mütebeddin, belavı, kederli, fani dünya üzerine kaim olamaz. Ancak bu dünya O azametli rububiyetin pek azim ve geniş dairesi içinde insanları tecrübe ve imtihan, kudretin mucizelerini teşhir ve ilan için kurulmuş muvakkat bir menzildir ki, tahrip edilip pek muazzam, geniş, ebedi ve banki bir aleme cüz olmak için tedbir edilecektir. Binaenaleyh, bu tebeddülat marazı olan alemin sani için, diğer tegayyüfsüz, sabit bir alemin vücudu zaruridir. Mahaza, Zahirden hakikata geçen Ervah-Negir-i Ashabı ve Kulub-i Münevver-i ve Ukul-i Nurani-i ve kurbu huzur ilahide dahil olanlar, o Zat-i Zülcelal'in mutiler için bir dar-i mükafat ve asiler için bir dar-i mücazad ihsar ettiğini ve pek metin muatlerle şedit tehditleri olduğunu kat'i ihbar ediyorlar. Ma'lumdur ki, muatleri ifa etmemek bir zul'dur. Hâlik-u âlem, zül ve zilletlerden münesehtir. Ve aynı zamanda o hakikatı ihbar eden el-hakikat ve enbiya ve evliya ve asliya cemaatlarına kainat bücum âyatıyla, kelimatıyla, zahir olarak ihbarlarını teyit ve takviye ediyor. Ey insan, bu haberden daha doğru bir haber ve bu sözden daha doğru bir söz var mıdır? Ve kesa bu alemin tasarrufu, dar ve muvakkat şu ard meydanında, alem-i ahiretin büyük meydanının çok misallerini, numunelerini her vakit gösteriyor. En az cümle, bahar mevsiminde, arzın sattımda yapılan nebati haşirlere dikkat lazımdır. Evet, altı gün zarfında o karışık nebatatın tohumlarından ölmüş, çürümüş, kaybolmuş olan cesetleri, garatsız, halksız, temafiz sabık, inşa ve iade etmekle, arz meydanında nebati haşirleri yapan kudret, Samavat arzı altı günde halk etmesinden aciz değildir. Ve o kudrete nazaran göz işareti kadar kolay olan haş-ı insani yapmamak imkanı var mıdır? Evet. Haş-ı nevatide kelimeleri, yazıları tamamen silinmiş. 300 bin kadar sayfaları birlikte bila halk ve bila Galat kısa bir zamanda eski yazılarını iade eden bir kudrete tek bir sayfadan ibaret bulunan haş-ı insani halkı Ağr gelir mi? Haşa! Işte o kudret sahibi. Lisan-u Kur'an'la emretti. Ila Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şey hakkıyla kadirdir. Ayet-i Kelimesi bu meselenin hakikat olduğuna sarahatla şehadet ediyor. Ey aziz arkadaş Cenab-ı Hakk'ın şu tasavrufatından ve şu unatından anlaşıldı ki, arz meydanında yapılan nebati haşirler ve sahip vesair ve ifratlar maksudu bizzat değildir. Çünkü öteki alemin meydanı kedilerinde yapılan, o büyük ve mühim ihtifallerle kısa bir zamanda yapılan şu cüz'i, gayrı sabit bu semereler arasında münasebet yoktur. Ancak bu cüz'i semereler bir takım misal ve numunelerdir ki bunların suret ve neticelerine o mecmu-i kebirde muameleler tatbik ve ıtra etmesin. Demek bu fani şeylerin suretleri, o alemde baki semereleri meyvel edecekleri. Ve keza görüyoruz ki sani semeli, sultan-ı edebi şu inhidama meyyal menzimlerde ve zavale mahkum meydanlarda öyle bir hikmeti bahirenin ve bir inayet zahirenin ve bir adalet-i ve bir merhamet-i camianin asarını izhar edin ki kalbi pastanmamış, gözü kör olmamış bir insan aynel yakin ile enlar ki o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz ve o asarı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil. Ve o emaratı görünen adaletten daha ecel bir adalet yoktur. Ve o semaratı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilemez. Öyleyse o sultanın memleketinde daimi mekanlar, sabit meskenler, daimi ve mukim sakinler bulunmazsa, şu görünen hükmet, inayet, merhamet ve adaletin kalp ve fikir sahiplerince inkarları lazım gelir. Ve aynı zamanda o efali hakime sahibinin, haşa, sefi, zalim olmasını istizam eder. Bu ise hakikatı zıddına kalbeden bir muhaldir. Ey sözlerimi dinleyen arkadaş! Haşrin vücuduna ve vukuuna dair delillerin şu zikredilen kısma emarelere mürhasır olduğunu zannetme. Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği gayr-i mütenahi emarelerden istihrac edilen hakikat şudur ki, Halık'ımız şu muvakkat dünya meşterlerinde daimî olan rububiyetinin sabit karargahına bizleri nakledecektir. Ve bu seyyah memleketi, sermedî bir memlekete tedbir edecektir. Ve yine zannet haşir ve ahireti iktiza eden esna-üslâdan yalnız Hakim, Kerim, Rahim, Adil, hakiz isimleridir. Belki kainatın tedbiriyle alakadar olan her bir isim, ahiret ve haşri iktiza eder. Hülasa. Haşir meselesi öyle bir hakikattır ki, celaliyle, cemaliyle, esmasıyla, harika zişan, bütün kütüb-i samaviyeyle, enbiya ve evliya ve asriyanın icmalarını tazammım eden Kur'an-ı Mucizül Beyan ve fıhru kainat Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ekmelül halk ve eşrefül insan, haşrin geleceğine ittifakla, hükmettikleri gibi şu kainat dahi, bütün hayatıyla ve kelimatıyla, Haşrin vücud ve icadına şehadet ediyor. Hatta her bir cüzün, cüz'i olsun, küllü olsun, cüz olsun, kül olsun, iki veç'i vardır. Bir vecihle Halika bakar, vahdaniyete delalet eder. Diğer vecihle de ahireten atıldır ki, Haşrin, ahiretin vücutlarını ister. Mesela bir insan kendi vücuduyla, üstü sanatıyla, saniğin vücudu vücuduna ve vahdetine delalet ettiği gibi... Aman ve istidatları ebede kadar uzandığı halde, pek süratle ölüm ve zelali, ahiretin vücuduna delalet eder. Bütün mevcudatta görünen intizam hikmet, tezhin-i inayet, kalkif-i rahmet, tevziin i adalet, sani -i hakimin vücut ve vahvetine şahit oldukları gibi, ahiretin ve saadet-i ebediyeninde icat ve vücutlarına delalet ederler. Allah'ın c'anna min ehlis saadet, muhsunna fi jannati s-saada wa adkhilna jannata ma'a s-saada bi shafaati nabiyyika al-mustafa sallallahu alayhi wa alihi kama yalifu bi rahmatika wa bi julumtihi amin amin allah bi siadiq ahlin men kol sayiqayn beraber nabiyyika al-mustafana shafaatiyla jannati idkhale ona wa alini de senin rahmetine Ve O'nun hürmetine layık şekilde salat ve selamet. Amin, amin, amin. Katre, Tevhid denizinden, ifade-i meram. Ma'nudur ki, insan hasbelkader çok yollara sülhut eder. Ve o yolda çok musibet ve düşmanlara rast gelir. Bazen kurtulursa da, bazen da boğulur. Ben de kader ilahinin İlahi'nin sevkiyle pek acik bir yola girmiştim. Ve pek çok belalara ve düşmanlara tesadüf ettim. Fakat az ve fakrımı vesile yaparak, Rabbime iltica ettim. İnayet i beni Kur'an'a teslim edin. Kur'an'ı bana muallim yaptı. İşte Kur'an'dan aldığım dersler sayesinde, o belalardan halas olduğum gibi, nefisle, şeytanla yaptığım muharebelerden de muzafferem kurtuldum. Bütün ehri dalaletin vekili olan nefisle, şeytanla ilk müsaademe, subhanallah, velhamdülillah, وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَفْتَرِ وَلَا حَلَوَ وَلَا كُلَّةَ اِلَّا بِاللّٰهُ Allah her noksandan münezzehtir. Ve hamd Allah'a mahsustur Ve Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Allah her şeyden büyüktür. Ve havlu ve kuvvet ancak Allah'a aittir. Kelimelerinde vuku buldu. Bu kelimelerin kalelerinde tahassun ederek o düşmanlarla münakaşalara giriştim. Her bir kelimede 30 defa meydan maharedesi mutfağa geldi. Bu risalede yazılan her bir kelime, her bir kayıt, kazandığın bir muzafferiyeti işareti. Bu risalede yazılan hakikatlar zıtlarına bir imkan-ı vehmi kalmayacak derecede yazılmıştır. Uzun bir hakikata, deliliyle beraber bir kayıt veya bir sıfatla işaret yapılıyor. Haşiye, bu zamanın cereyanı, benim gibi çoklarını vehmi tehlikelere atmıştır. inşallah bu eser Allah'ın izniyle onları kurtaracak ümidim değil. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu lillahi ve salatu ala nebiyye. Bu risale 4 babla bir hatime ve bir mukaddeme üzerine terkip edilmiştir. Mukaddeme. 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız dört kelimeyle dört kelam öğrendim. Tafsilen beyan edilecektir. Burada yalnız icmalen işaret edilecektir. Kelimelerden mehsat, manay harfi, manay ismi, niyet, nazardır. Şöyle ki, Cenab-ı Hakk'ın masivasına yani kainata manay harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. mana ismiyle ve esbat hesabına bakmak hatadır. Evet her şeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti hakka bakar, diğer ciheti de halka bakar. Halka bakan cihet, hakka bakan cihete tenteneli bir terde, veya şeffaf bir cam parçası gibi, altında Hakk'a bakan cihet isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Binaenaleyh, nimete bakıldığı zaman yün'im, sanata bakıldığı zaman sani, esbaba nazar edildiği vakit müessir hakiki zihne ve gelmelidir. Ve keza, nazarla niyet, mahiyet eşyayı tahmin eder, günahı sevaba, sevabı günaha kalbeder. Evet, niyet adi bir hareketi ibadete çevirir. Ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha terk eder. Maddiyata esbat hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah hesabıyla olursa maaliket-i ilahididir. Birinci kelime. İnni neslu maliki. Ben kendime malik değilim. Ancak malikin kainatın malikidir. Fakat kendime malik nazarıyla bakıyorum ki, malik hakiki'nin sıfatını, ve sıfatların bir derece mahiyetini ve hududunu bileyim. Evet mevhum mütenahî hududumla. Malikü mutekkinin sıfatlarının bir cihette gayri mütenahî hududunu bildim. 2. kelam. el hakkum ölüm fakri. Evet bu hayat ve bu beden şu azın dünyaya direk olacak kabiliyette değildir. Zira onlar demir ve taştan değildir. Ancak el kan ve kemik gibi mütefalif şeylerden terekküt etmiş. Kısa bir zamanda tevafıkları, içlimaları varsa da iftrakları ve dağılmaları her vakit menhuzdur. Üçüncü kelam. Rabbi vahidun. Rabbim birdir. Evet herkesin bütün saadetleri bir Rabb-i Rahim'e olan teskiniyete bağlıdır. Aksi takdirde pek çok Rablere muhtaç olur. Çünkü insan camiyeti itibarıyla Bütün eşraya ihtiyacı ve alakası vardır. Ve her şeye karşı hissederek veya etmeyerek teessürü elemleri vardır. Bu ise tam cehennem gibi bir halettir. Fakat erbat tevehüm edilen esbab, yedi kudretine bir perde olan Rabb-i Vahide teslimiyet, firdevsi bir vaziyettir. Dördüncü kelam. Ene ile tabir edilen benlik, yani kendisine bir vücut, bir kıymet vermektir ki bu Ene, Cenab-i Hakk'ın sıfatını, şuunatını bilmek için bir santral ve bir verhal-i-kiâsidir. Birinci bab. La ilahe illallah beyanındadır. Elhamdu lillahi rabbil alemin. Vesselamu ala sezididil musselim, Muhammed ve ala alihim asafihe ecmain. Allah'tan başka hak bir ilahın bulunmadığını, kalben tasdik ve lisanen itrar ettiğime, Bütün gören ve görünen eşyayı şahit gösteriyorum. Öyle bir anlıktır. Vücudu vücuduna ve vahid, ahad, sanat olduğuna Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir şahidi sadı ve bir mürhanı natıptır. Öyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ki icma ve tasdiklerine mazhar olmakla, enbiya ve mürseliğine siyadet ünvanını ve ittifak ve tahdiklerini almakla İmam-ı Azliya zalı ulama nakabını almıştır. Ve öyle Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ki ayet-i zahire, mucizatı kata'a ve secayayi saniye ve ahlak aliye sahibi olmakla mehdihi vahi ilahi olmuştur. Ve öyle bir Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ki âlemi gayt ve melekotu seyir ve ziyaret etmekle ervahı müşahide ve meleâike ile muasahabe cin insanlara irşak vazifesini almıştır. Ve öyle bir Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam ki, şahsiyet-i maneviyesiyle, kainatın kemaline bir fihriste olmakla bütün saadetlerin ve medeniyetlerin misurlarını hali bir şeriata sahiptir. Ve öyle bir Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam ki, âlem-i iken gaybiyattan haber verir bir beşir ve nezir olup bütün kuvvetiyle kemal-i cibdiyetle, ve rüsut ile, ve ikminanla, yüksek bir imanla, nev-i beşere karşı tevhid dinini, la ilahe illallah ile ilan ve ilan ediyor. Ve keza, öyle bir Allah ki, vücud ve vücuduna, celan ve cemaline, vahir-i ahad olduğuna şehadet edenlerden birisi de Furkan-ı Hakim'dir. Ve öyle bir Furkan-ı Hakim'dir ki, bütün enbiya kitaplarının tasdiklerine mazhar'dır. Ve öyle bir furkan-ı hakimdir ki bütün akıllar ve kalpler hükümlerini kabul ve tasdika icma ettikleri ve cihat esiktesinden nur efşan bir kitaptır. Ve öyle bir furkan-ı hakimdir ki nazarı vahiy olan Resullerce mahz vahidir Ehli keşif ve ilhamca aynı hidayettir. Madeni iman ve mecmai hataiktir. Hükümleri velâil-i mi müeyyettir. ve Fıtrat-i Selîme'nin şehaadetiyle musaddaktır. Lisan-u-gayb olup, alem-i Ne nev-i ennehu la ilahe illallah bil ki Allah'tan başka ilah yoktur ile tevhide e emir ve davet ediyor. Öyle bir Allah ki, vücudu u vücud ve vahvetine şu kitab-ı kebir denilen alem bütün yazıları ve hasımlarıyla, sayfalarıyla, satırlarıyla cümleleriyle, hafleriyle, şahadet ettiği gibi. Şu insani kebir denilen kainatta bütün azasıyla, cevahiriyle, hüceyratıyla zerratıyla, evsafıyla, ahvaliyle delalet eder. Yani bu kainler. İhtiva ettiği bütün envaıyla La ilaha illallah ve o alemlerin erkamiyle La halika illahu ve o erkanın azasıyla La saniya illahu ve o azanın eczasıyla Na müdebbire llau Ve o egzanin c iliyaila la müreddi illlau ve o cz iiyatın ve ceydanila na muqafre illau. Ve o hüceratın zervantila na hallika illllau ve o zerratın tanlısı olan isiriide la ilahı illllau söyleyrek bütün enwaila erkanila, azasila, trasila, hu ceydanila zervantila isiriide. 55 Nisan'la Vücub-u vücud ve vahvetine şehaedet Ve delalet eder Şu nisanların tafsiri gelecektir Şimdi icmal ile zikredeceğin Şöldetir Kainat tertiplerindeki intizam Cereyan ahvaldeki nizam Suretlerdeki garabet Nakışlarındaki ziñet Yüksek hikmetler Eşyadaki muhalifet ve nirmaselet Camidattaki muavenet Birbirinden uzak olan Şeylerdeki tesadud Hikmet-i amine inayet-i tamime, rahmet-i vasya, rizk-i amr, hayatlar, tasarruf, tahvil, tahir, tanzim, imkan, hudus, ihtiyaç, zaaf, mevk, cehil, ibadet, teslihat, be'avad ve hakeza. Pek çok safatlar insanlarıyla Halik-i kadim-i kadirin vücud ve vücuduna ve el-sant-i kemaliyesine şahadet ettikleri gibi esma-i sunayı tilavet ederek Cenab-i Hakka tesbih, ve Kur'an-u Tefsir ve Resul-i Ekrem'in aleyhisselatü vesselam ihbaratını teslih ediyorlar. Geçen insanların tafsiline geçiyoruz. Şöyle Kainatta görünen tanzima, nizama, muvazene, kabze-i tasadrufunda bir mizan ve nizam bulunan Halik'in vücud vücuduna delalet etmekle Allahu la ilahe illahu cümlesini okur ve keza kainatta intizam ve uplat hükum fermadır. Bu iki sıfat, mutasarrifun vahdetine ve bir olduğuna şahadet etmekle Allah-u la ilahe illahu hacc ilan ediyor. Ve keza, semavat sayfasını güneş ve yıldızlarla yazan kudretle, bal arasıyla karıncanın sayfalarını hüceyret ve zerratla yazan kudret bir olduğundan Allah-u la ilahe illahu ile meselenin ilanıyla Halık'ın bir olduğuna delalet ve şahadet eder. Ve keza, mesela bulotla arz gibi camit, Ve mütehalif şeylerde tecavup ve muavimet. Yani birbirinin haecetine cevap vermek. Ve seyyarat gibi şemsten pek uzak olan yıldızların şemse veya birbirine tesamut etmeleri. Bütün eşyanın bir müdebbirin idaresinde bulunduğuna şahadet ederek Allahü la ilah illahu ile ilah eder. Ve keza semavatın yıldızlar gibi asar-ı muntazamadaki müşabehet.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 hastalıktan şifa bulduğunda, şafi isminin tecellisine daha keza, tesirde mütesalif, asarda mütesalif, çok sıfat ve isimlere masardır. Bu sıfatların ve isimlerin hedefleri bir olduğundan, elbette müstemmaları da bir olur. İşte her bir zihara, şu mashariyetle Halık'ın bir olduğuna dair olan şahadetini, Allah la ilahe illahu ile ilan eder. Ve keza, namzume şemsiye ile bal arasının gözleri arasındaki ihtibat ve keyfiyetçe birbiriyle münasebetleri, ikisinin bir nakkaşın nakşe olduğuna olan delaletlerini Allahü la ilahe illahu ile ilan ediyorlar. Ve keza, zerrat arasındaki cazibenin, güneş ve yıldızlar arasında bulunan cazibeye kardeş olması, her iki kısmında bir kalem-i vahibin yazısı olduğunu görüyorlar. Allahü la ilahe illahü ile israr ediyorlar. Ve keza terkip ve mürekkebatta görünen intizam o mürekkebattaki her zerrenin layık mevziyle konulmasıyla hasıl olmuştur. Binaenaleyh o zerreleri aralarındaki münasebetler bozulmamak şartıyla layık mevkilerine koyabilmek ancak bütün o mürekkebatı yaratabilecek bir kudret sahibine hastır. İşte zerrattaki intizam Ve şu vaziyetin lisanıyla Allahu ekber diyerek Allahu la ilahe illa hu'yu Ve keza bir neviden, bir ferdin bütün efrahtan imtiyazını temin edecek teşaffuz ve taayyünün kalem-i kudretle yazılması bütün nevi beşerin, mesela efradının nazar-i kudretle meşhut ve melhuz olduğunu istizam eder. Çünkü bir ferd alamet-i farikası cihetiyle bütün efrada muhalif olacaktır. Eğer bütün etraf hazır bulunmazsa, ta'ayyünlerinde, alametlerinde, muhalefetin bulunmaması ihtimali vardır. Bu ihtimal ise batıldır. Öyleyse, bir ferdin Halık'ı, bir nevin Halık'ı olacaktır. Ve keza, bir neve Halık olabilmek, cinse de Halık olabilmeye mütevakkıftır. En nihayet iş, Allahü ilahe illahu da nihayet bulur. Ve keza, hırkat ve yaratılışın vaci bir vücuda ispat edilmesini, Nazarları çok kısa olanlar vaid, garip, külfetli olduğunu tevehül etmekle inkarına zahat ediyorlar. Halbuki esnabı ismat edilirse, onların tevehül ettikleri buğut, garabet, külfet, kat kat muzaaf olarak hakikate intihar eder. Çünkü vacibe daha kolay olur. Mesela bir adamdan birkaç şeyin suduru, birkaç adamdan bir şeyin sudurundan daha ehrendir. Mesela bal arasının hılkati...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 muzaaf olarak mütesensil muhenneler vardır. Şöyle ki, her bir zerrede vaci bir vücudun sıfatlarını farz etmek lazım geliyor. Çünkü nakıştaki kemal, sanattaki hüsün o sıfatları ister. Hem şirketi kabul etmeyen vücut hakkında gayrimütenahi şeriflerin farzı lazımdır. Hem her bir zerrenin bütün zerrelere hem hakim i mutlak, hem mahkum-i mutlak olması lazım geliyor. Çünkü nizam ve intizam öyle ister. Hem her bir zerrede. İhakalı bir şuur, tam bir ilim lazımdır. Çünkü zerreler arasında tesamüt ve muvazene vardır. Bu tesamüt ve muvazene ise ilimle olur. İşte eşyayı esbaba isnat etmekte bu kadar muhaller vardır. Ama sahibi hakiki olan vacib bir vücuda isnat edildiği vakit o zerreler şöyle bir vaziyete girerler ki şemsin cilvelerine, timsallerine, lem'a'larına mazhar olan su katreleri gibi kudret ezeli'nin nurani tecellisiyle, cilvelerine, lem'a'larına o zerrelerde mazhar olur. Sahip kudretin izniyle, gayr-mütenahi olan ilin ve iradesiyle o zerrelerde teşekkulat ve terkibat yapılır. Bina değil. Kudret ezeli'nin bir lem'ası kudretin hasiyetine malik olduğundan, esbabın binler lem'asından esbabın sultanından daha tesirlidir. Çünkü bunda tecezzi ve inkısam vardır. kudret ezeliyede ise yoktur. Ve keza külfetle uğraşmak da yoktur. Çünkü kudret sani zatına zatidir, arazi değildir. Aciz kudretine tahammül edemez. Kudretin bir lemasına zerreler, şemsler mütesavidir. Büyük küçükten ağır ve zahmetli değildir. Ve keza hayat ...vücut, nur gibi şeylerin zahir ve batınları şeffaf olduğundan, icatları zamanında, vesait-i esbat altında kudretin tasavvufu görünür. Evet hayatın vaziyetlerine ve derecelerine dikkat edilirse kudretin tasavvufu görünür. Mesela bir salkın üzümün yapılması için ince, camit bir dal ve bir cam parçasında şemsin kimsalini tersim için küçük bir delikten ziyanın geçmesi... ve bir evi tembir için bir kibir tavassup ediyor. Ve bu gibi basit esbab altında yapılan o azim ve garip işlerde kudretin tasavvufu gündüz gibi görünmesi aşikardır. Ve keza eşyanın esbabı isnadındaki istibattan ve istiyarattan, hasıl olan inkardan, meşbet eden banaletlerden hasıl olan ıstırabat, bütün akılları, ruhları bir vücuda firar ve iltica etmeye mecbur eder. Çünkü ancak onun kudretiyle iradesiyle her müşkil hallolur ve kapalı kapılar açılır ve onun zikriyle kalpler mutmain olurlar binaneli mecatla halaz ancak Allah'a iltica ederler elâziikrillâhi <gülüyor> tatmainnul kulûb haberiniz olsun ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzura kavuşur hediru <gülüyor> ilallâh hepiniz Allah'a koşun işte kainat şu hakikatin nidasıyla Allahü ilahe illa huvuyur söylüyor. Ve keza esbab-ı zahiriye pek basit, mahbub, fakir, camik, şuursuz, iradesiz ve kanunlar kısmı da itibari mevhum şeylerdir. Müsebbebatta bulunan harika nakışlar, zinetler garip ve acıpsan sanatların o gibi kıymetsiz esbatla katinyen münasebetleri yoktur. Binaenaleyh. Mesela bedenin yüce iratındaki nizanlı İntizamlı teşekkülatı, ekmek yemesine ve kullu-i hafızada yazılan gayr-i mahdut muntazam bakışları, kulahtaki ve baştaki telafide ve konuşmakta, tefekkirde, harflerin teşekkülatına ve suver-i zihniyenin husulüne, lisan ve zihnin hareketleri gibi esma ve isnafları ahmakçasına bir hükümdür. Ancak o gibi müsebbabat, Gayri-mütenahi bir kudretle bir ilim ve bir irade-i iktisai diyorlar. Ve bu hakikata binaen sabittir ki kevn ve vücutta müessir-hakiki ancak kudretli gayri-mütenahi bir halif-i kabirdir. Esbat ise bahanelerdir. Vesait ve perdelerdir. Havaz ve hasiyetler dahi kudretin tecelliyatına ve lem'alarına isim ve unmanlardir. Hem kanunlar ve nevamis denilen şeyler ancak ilim irade ve emrin enba'u olan tecellilerinin isimleridir. Evet, kanun emirdendir. Namus iradedendir. İşte kainat, müsebbabatın lisanina. allah la ilahe illahu ile Halik-i Hakiki'yi ilan ediyor. Ve keza, kainat sayfasında pek büyük bir itina ve ihtimamla harika bir tarzda yazılan nakışlar. Mülferiden ve müşteni an. Gayr-i mütenahî bir kudreti iktiza ettiklerinden. Kainatta bir vacibül vücut, bir halık Kadir'in vücuduna biz bizzarure delalet eder ki, o Halık'ın tesir kudretine inayet olmadığından, şeritlerden bilbeda üsanidir, şerike ihtiyacı yoktur. Mahazad! Şerit, hadd-i zatında mümtenidir. Bir terdenin vücudu mümkün değildir. Çünkü kudret-i kamilenin tesiri gayr-i mütenahidir. Şerik olduğu takdirde kudretin tesiri mahdut olur. Mütenahi olmadığı halde mütenahi olur, intiha olur Bu ise birkaç cihetten muhaldir, öyleyse. İstiklal ve imfirat, uluhiyet için zatî hassalardır. Nahazan, şerike bir mahal, bir makam, bir imkanı zatî yoktur. Ve şeritin vücudu hakkında ne bir delil ve ne de bir delilden meşvet eden bir ihtimal, de bir amare ve kainatın hiçbir cihetinde şeriketi bir mevzu yoktur. Bir atis. Hangi şeye, hangi ciheta bakılırsa tevhid sikkesi görünür. Demek müessis-i hakiki ancak da ancak anlıktır. Evet insan kainatın en eşrefi ve eskat içinde ihtiyar en geniş olduğu halde ef'al-i ihtiyariyesi içinde yemek ve içmek gibi en adi bir fiilinde Yüz cüzünden ancak bir cüz'ü insana ait olabilir. Esbabın sultanı olan insan böyle eli bağlı, tesirsiz olursa öteki esbab-ı camide ne halk edebilir? İşte kainat şu hakikattan tebarüz eden vücut ve vahdet visanıyla Allah-u La-Ulahe-Illahu'yu kilavet eder. Ve keza kainatın bütün ecza ve zerratına tecelli edendi. esma-i-ilahiyya arasındaki pesanik, yani birbirine dayanarak tecelli ettikleri bir temazuç, yani elvan-ı seb'a gibi, birbiriyle mumzuç olarak eşyayı cilvelendirdikleri eserleri bir olduğu gibi. Müsemmalarının da vahid ehad olduğuna şahadet eder. Ve bu şahadet nisanıyla, kainat Allahu u la ilah i diyerek ilan ediyor. Ve keza Kainatın küldüğü ve cüz'i, ihtiva ettiği bütün eczasını istina eden bir hikmet-i amine görünür. Ve bu hikmet-i amine, kans, şuur, irade, ihtiyar sıfatlarını kazanman ediyor. Bu sıfatlar bir hakim-i mutlakın vücudu vücuduna delalet eder. Çünkü kainat mef'ul ve mülfa'ildir. Mef'ul fa'ilsiz olamadığı gibi, mef'ulün camik bir cüz'ü de fa'il olamaz. Ve keza, kâinat sayfasında bir inayet ne parlıyor. Bu inayet, tazammül ettiği hikmet, lütuf, tahsin sıfatlarıyla bir Halid-i Kerim'i vücudu vücuduna delalet eder. Çünkü in'am ve ihsan mün'im ve muhzinsiz olamaz. Ve keza, kâinatı ile beraber içine alan pek geniş bir merhamet görünüyor. Bu merhamet, rahmet, hikmet, inayet, İlham gibi çok sıfatları kazammım ediyor. Bu sıfatlar bir Rahman-ı Rahim'in vücudu vücuduna şehadet eder. Çünkü sıfat mevzuksuz olamaz. Ve keza zevr hayat ve canlı mahlukata tevzi edilen bir rızk-ı vardır. Ve bu rızık sıfatı, geçen sıfatları istizam etmekle bir rezat Rahim'in vücuduna delalet eder. Çünkü fiil failsiz olamaz. Ve keza bütün kainatta intişar eden bir hayat vardır. Bu hayat sıfatı dahi geçen sıfatları ikna etmekle bir hayy-i bir muhiyy ve mümit Hâlık'ın vücudu vücuduna delalet eder arkadaş. Elvan-ı gibi menzuc olan şu beş hakikat. Kainata bir Rab, Kadir, Alim, Hakim, Kadim, Rahim, Rahman, Rezzat, hayy-i kayyum zaruri olduğuna dîn bedâhe delâlet ve şehaedet eder. Ve kainat bu şehaedetlerini Allahu la ilahe illahu ile ilah eder. Ve keza, kainat yüzünde hüsru zatî gösteren bir hüsru arazi ve bir cemal-i mücevredi gösteren bir cemal hazim ve mahpub-u hakikiye işaret eden bir aşk-ı sadık ve bütün esrarı cezbeden bir hakikat cazibe işaret eden bir cezbe ve bir imzah vardır. Bu hakikatlar kainata bir rabbi vacibin, vücutmazın ve zaruri olduğuna şehadet ettiklerini kainat Allah'u la ilahe illahu ile talim ve ilan ediyor. Ve keza bütün elva'ın cücüyatında bir tasarruf var. Bu tasarruf faydalı iş ve maslahatlar içindir. Ve nebatat ve hayvanatta bir tebeddül ve tahavvul var. Bu da pek çok menfaatlar içindir. küre-i arzda gece ve gündüz ciyetiyle bir tahrir var. Bu dahi büyük büyük gayeler içindir. Kainatta hüküm ferma olan nizam ve intizamla beraber, faaliyet hususunda elvan-i seb'a gibi tabarruz eden şu hakikatler, bilbedahe. Bir mutasarrif ahikim, hadir, fail muhtar gibi bütün evsaf-u ile muttasıf bir halık'ın vücud-u vücuduna yattıkları delaleti kainat, allah u la hu ile teblið ediyor. Ve keza kainatın ihtiva ettiği bütün elva ve ecza ve zerratı istila eden hudus, bir muhdiz ve bir mucid-i ihtiva eder. Ve keza kainat bütün eczasiyle beraber gayri-mütenahi eşkal ve vaziyetlere kabiliyeti, ihtimali, imkanı varken bu şekli hazıra girmesi elbette bir halıkı Vâci bir vücudun ihtiyar, irade ve tercihiyle olmuştu. Ve keza, büyük bir hak ve ihtiyaçta bulunan, kainat-ın ve eczasına lazım olan işlerini, Hacetlerini evkak-ı münasipte, min haytulâ yahtasib, beklemediği yerden ifa ve isaf etmek, bir Rezaf-i Kerim'in vücud-u vücuduna delalet eder. Ve keza, kainat umumi ve hususi, maddi ve mani, pek büyük ihtiyaçlar içindedir. Gerek vücuduna ve gerek vefasına lazım şeyleri, işleri görmekten acizdir. Bu gibi mahluklarının şuuru olmaksızın yerine getirilmesi, elbette rahman Rahim ve vacib-ül vücut bir sani hakim tarafındandır. Ve keza kevn ve vücutta imkan, kesret, imkian mertebeleri vardır. İmkan mertebesi vücut mertebesine bakar ve onu istilzam eder. Kesvet mertebesi vahdet mertebesine nazırdır, onu iktiza eder. İnfial mertebesi failiyet mertebesine mütevakkıftır. Bu mertebeler arasındaki istilzam bir zarure, vacib, vahid, faal bir haletle iktiza ve istilzam eder. Ve keza bakıyoruz ki kainatta herhangi bir şey hadd kemale vasıl olmayınca hareket etmekten bulunmuyor Kemaline vasıl olduğu zaman hareketi terk edip şükümde oturur. Bundan anlaşılıyor ki, vücut kemali ister. Kemal de sübutu iktiza eder, öyle ister. Vücudun vücudu kemal nedir? Kemalin kemali de devam olur? Öyleyse, bir vacibi sermedi, Kamili i mutlak var ki, mümkünatın bütün kemalatı, onun Nuru kemalinin cilvelerine birer gömdedir. Öyleyse, Cenab-ı Hak zatında, sıfatında, et alinde, kamili mutlahtır. Ve keza her şeyin batını zahirinden daha nafif, daha şeffattır. Bu ise saniyin o şeyden hariç ve baif olmamasını delalet eder. O şeyin sahip eşyayla, mizan ve muvazenesinin saniye tarafından temin edildiği cihetle de saniyin o şeyde dahil olmamasını iktiza eder. Öyleyse, bir mahluun zatına bakılırsa, saniyin ilim ve hikmeti görünür. Gayrısıyla birlikte bakılırsa, Sani'in fevkal kül bir seni ve basara malik olduğu görünür. Bu hakikattan anlaşıldı ki Sani alem, alemde dahil olmadığı gibi alemden karşı da de değildir. İlmi ve kudretiyle her şeyin içinde olduğu gibi her şeyin tekindedir. Bir şey gördüğü gibi bütün eşyayı da beraber görür. Bu hakikatler kavsi kuzeh renkleri gibi macun, bir takım nurani ayetlerdir. Kainat, Bütün evsaf-ı kemaliye ile muttasif bir Halik'ın vücud-vücud ve vahvetine delanet ve şahadet eder. Evet, kainat o Halik'ın nurunun gölgesi. Esmasının tecelliyatı, ef'ali'nin asarıdır. Arkadaş, kainatın şu geçen hakikatların nisanıyla söylediği allah la ilahe illahu delailiyle la hule ve la kuvvete illa billahı ispat eder ve keza فَعَلَمْ اَنَّهُ la اِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهِ Bil ki Allah'tan başta ilah yoktur. Hakikatı Muhammedun Resulullah'ı istizam ediyor. Muhammedun Resulullah'ta imanın beş rüknünü tazamman ettiği gibi sıfat-ı ruhubiyyete de mazhar ve mirah'tır. Bu sırrı e binaendir ki Muhammedun Resulullah imanın mizan ve terazisinde la ilaha اِلَّ اللّٰهِ اِلَا كَرِيمٌ ve muvazi olmuştur. Mübüvvet sıfat-ı rülubiyete nazır ve mazhar olduğundan umumi bir camiyete maliktir. Ve ise hususi ve cüz'idir. Aralarındaki nisbet Rabbul Alemin ile Rabbi arasındaki nisbet gibidir ki, bir isimde izate umumidir, ötekisinde hususidir. Veya arzdan arşa olan miraçla, secdedeki miraç arasında veya aşla harf arasındaki nisbet gibidir. Arkadaş... Şu yüksek olan matluba zikrettiğimiz bürhanlar, matlubu ihata eden bir dairedir. Matlub olan vücudu vücud ve vahdet o dairenin merkezindedir. Daireyi teşkil eden bürhanların her birisi parmağını uzatıp matlubun halk ve sadık olduğuna imza atıyorlar. O bürhanlardan zayıf olanların aralarında tesadüf vardır. Yani birbirini teyit ve takvi etmekle zayıf bürhanların zafiyeti zail olur. zail olmasa bile itibardan düşmez. İtibardan düşse bile dairenin bozulmasına sebep olmaz. Ancak daire küçülür. Mağaza! Bürhanların heyet mecmuasına tereddüt eden matlulun kuvvet ve vuzuhunu her fertten istemek ve her fertte aramak, aklın hastalığına, zihnin cüciyetine işaret olup, matlul red ve inkar için bir zemin teşkil ediyor. Binaenaleyh, bir bürhana bakıldığı zaman Zafiyetten dolayı vehimler baş gösterirse, öteki bürhanlardan süzülen kuvvetle ortada zafiyet kalmaz, vehimler de dağılır. Marhaza. Bazı bürhanlar suya dengir, bir kısmı da havaya dengir, bir kısmı da ziyar gibidir. Binaenaleyh bu gibi bürhanları gayet nafif ve dikkatli, ince bir fikirle arayıp tutmalıdır ki, dökülmesin, sönmesin, uçmasın. Takriz. Fazıl-ı Muhterem, meclis-i mesahif ve tetkik-i müellefat-i ser'iyye reis-i alisi Şeyh Saffet Efendi Hazretleri'nin takrizidir. Cenab-ı Hakk'a hamd ve kendisine Kur'an nazil olan Peygamberimize ve dinin binasını tahdim ve temhit eden al ve ashabına salat ve selam olsun. Tevhid denizinden bir katre namındaki risale gözüme tecelli etti. O denizle bu katre arasında bir fark göremedim. Çünkü o katre hakikatta o denizden geliyor ve o denize getiliyor. Tevhid denizinden avuçla su içmekte ve İslamiyet memesinden su emmekte kardeşimiz olan Allama Bediüzzaman Said Mürsü'nün sayinden dolayı Cenab-ı Hakk'a hassiz şükürler olsun. El-Fakir Turab-u Akbam-ul Ulema Saffet Aleyh Hatime. Şu hatime dört çeşit hastalıkları beyan eder ve tedavi çarelerini gösterir. Birinci hastalık. Yeistir, arkadaş. Amene ve taata muvaffak olamayan azaktan korkar. Yeese düşer. Böyle bir meyusun gözüne, dini meselelere münafi, edna ve zayıf bir emare, kocaman bir bürham görülür. Böyle kaç emareyi elde eder etmez. Diğer emarelerin sahipasıyla İslam İslam ederek İslam dairesinden çıkar. Şeytanın ordusuna intikal eder. Binaaleyh amale muvaffak olamayanlar ya ise düşmemek için şu ayete müracaat etsin. Kul <Sessizlik> ya ibadiyye alladine asrafu ala anfusihim la ey bir hata aşırı giderek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 kıymeti olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değildir. Ancak o vücut havi olduğu garip senat, acip nakışların şehadetiyle bir saniye hakimin deste kudretinden çıkmış kıymetdar bir hane olup, insan o hanede emaneten oturur. O vücutta yapılan binlerce tasarrufattan ancak bir tane insana aittir. Ve keza esnaf içerisinde en eşref, en kuvvetli bir ihtiyar sahibi insan iken, Efaali ihtiyariye namii de kendisine mal zannettiği Efaalin, Ekil, Şürt gibi en adi bir fiilin husulünde Yüz cüz'ünden ancak bir cüz'u insana aittir Ve keza, insanın elindeki ihtiyar pek dardır. Havaslının en geniş hayal olduğu halde O hayal akıl ve aklın semerelerini ihata edemez. Bunları bu kadar büyük iken Nasıl daire-i ihtiyarına ithal edip Onlarla ithal ediyorsun? Ve keza, Şuuri olmaksızın Senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir. O fiiller şuuri oldukları halde, şuurun taalluk etmediğinden sabit olur ki, o fiillerin faili bir sani zi şuurdur. Ne sen failsin ve ne senin esbabın. Binaenaleyh, malikiyet davasından vazgeç. Kendini mehasım ve kemalata mastar olduğunu zannetme. Ve katliyen gül ki, senden sana yalnızloksan ve kusur vardır. Çünkü... su ihtiyarınla, sana verilen kemanatı bile tahiyyir ediyorsun. Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir. Mehasinin hep mevhubedir. Seyyiatın meksubedir. Binaenaleyh, لَهُ الْمُلْكِ وَلَهُ الْحَمْدِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Mülk onundur. Hamd de onadır. Havl ve kuvvet ise ancak ondandır, de. Üçüncü hastalık, gururdur. Evet gururla insan maddi ve manevi kemalat ve mehasinden mahrum kalır. Eğer gurur saikasıyla başkalarının kemalatına tenezzül etmeyi kendi kemalatını kafi ve yüksek görürse o insan makıstır. Böyle insanlar malumat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle esnaf-ı ezanın ve keşkiyatlarından mahrum kalırlar ve evhama maruz kalarak bütün bütün çizgiden çıkarlar halbuki İsnotu izanın 40 günde yaptıkları bir keşfiyatı bunlar 40 senede bulamazlar. Dördüncü hastalık. Su izamdır. Evet insan güç izamlı memurdur. İnsan herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Kendisinde bulunan su izam saikasıyla başkaları teşmil etmesin ve başkalarının bazı harekatını, hikmetini bilmediğinden takbih etmesin. Bina alei Esnaf izamın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek su izamdır. Su izam ise maddi ve manevi ihtimaiyatı zedeler. Arkadaş, taht arz yaptığım hayali bir seyahatte gördüğüm bazı hakikatları zikreteceğim. Birinci hakikat. Arkadaş. Malik hakikiden gaflet nefsin firavunluğuna sebep olur. Evet, taht-ı bulunan bütün eşyanın malik hakikisini unutan kendisini kendisine malik zannederek hakimiyet ve vehminde bulunur. Ve başkaları da bilhassa esnafı kendisine kıyasla hakim ve malik defterini kaybeder. Ve bu vesileyle Allah'ın mülkünü, malını kendilerine taksim ederek ahkam-ı ilahiye karşı muareza ve mübarezeye başlar. Halbuki Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen benlik ve hürriyet uluhiyet sıfatlarını tahmetmek üzere bir vahidi fiyasi vazifesini görüyor. Maalesef su ihtiyarla hakimiyet ve istiklaliyete alet ederek tam bir firavun olur. Arkadaş, bu ince hakikat tam vuzur ve zuhuruyla şöyle bana göründü ki gaflet suyuyla tenebbüt eden benlik halika sıfatlarını tahmetmek için bir vahidi fiyastır. Çünkü insanlar görmedikleri şeyleri Kıyas ve temsilmehne bilirrler. Mesela bir adam, Cenab-ı Hak kudretini anlamak için bir tahsinat yapar. Buradan buraya benim kudretindedir. Bundan o yanı da onun kudretindedir. Diye rehmi bir çizgi çizmekle meseleyi anlar. Sonra mevrum hattı bozar. Hepsini de ona teslim eder. Çünkü nefis, nefsine malik olmadığı gibi, cismine de malik değildir. Cismi ancak acik bir makine-i ilahiyedir. Kaza ve kader kalemiyle kudreti i ezeliye bir cilveci o makinede çalışıyor. Binaenaleyh, insan o firavulluk davasından vazgeçmekle mülkü malikine teslim etsin, emanete fiyanet etmesin. Eğer fiyanetle bir zerreyi nefsine isnaf ederse, Allah'ın mülkünü esbab-ı camideye taksim etmiş olacaktır. İkinci hakikat. Ey nefs-i emmare katiyen bil ki, Senin hususi ama pek geniş bir dünya vardır ki... ...aman, ümit, taallukat, ihtiyacat üzerine bina edilmiştir. En büyük temel taşı ve tek bireyi... ...senin vücudun ve senin hayatındır. Halbuki o direkt kutludur. O temel taşı da çürüktür. Hülhasa, esastan tasitle zayıftır. Daima harak olmaya hazırdır. Evet bu cisim ebedi değil. Demirden değil, taştan değil... ancak et ve kemikten ibaret bir şeydir. Ani olarak senin başına yıkılıyor, altında kalıyorsun. Bak, zamanı mazi, senin gibi geçmiş olanlara geniş bir kabir olduğun gibi, istikbal zamanı da geniş bir mezaristen olacaktır. Bugün sen iki kabrin arasındasın, artık ölmüşsün. Arkadaş bildiğimiz, gördüğümüz dünya bir iken, insanlar adedince dünyaları hâvidir. Çünkü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 ve her şeyin minnetine girmektense ve bütün esbab ve vesaiti el açı, arz ihtiyaç etmektense bir rabbi vahit, semî ve fasîre intica etmek daha rahat ve daha kârlı değil midir? Dördüncü hakikar. Ey nefis! Müellif-i muhterem, kendi nefsine pasrihen, başkalara da tari söylüyor. Kainatın uzak çöllerine gidip, saniin ispatına demirler toplamaya ihtiyaç yoktur. bir kulübecik hükmünde bulunan, içerisinde oturduğun cisim kafesine bak. Senin o kulübenin duvarlarına asılan icat silsülelerinden, hırpatın mucizelerinden ve harikasın atlarından, kulübeden harici uzatılan ihtiyaç ellerinden ve pencerelerinden yükselen ah, oh ve eminler lisan haliyle istenilen yardımlarından anlaşılır ki, o kulübeyi ile beraber yaratan Halık'ın o ah-u emin işitir, şefkat ve merhamete gelir, haca ve amalin ne varsa taht-ı ta alır. Zira sineğin kafasındaki o küçük küçük hüceyratın midalarına, lebbe-i söyleyen o sani-i ve basiri senin dualarını işitmemesi ve o dualara müsbet cevaplar vermemesi imkan ve ihtimali varmadır. Binaenaley, ey bu küçük hücrelerden mürettet, Ve eni ile tadil edilen hücreli kıbra o kulübeciğin küçüklüğü ile beraber dolu olduğu harika icatlarını gör imana geldi ve ya ilahi ya rabbi ya halik ya müşeddi ya maliki ve yaman dahul mülkü vel senin mülkün ve emanetin ve vedi'an olan şu kulübecikte misafirin malik değil de o batıl temellik davasından vazgeç Çünkü o temellik davası insanı pek elin elemlere maruz bırakır. Mütercimin bir iktizarı. Mesnevi Nuriye'nin Arabi asıl nüshasında bulunan ve yeri burası olan Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber'e dair çok kıymetli ve ehemmiyetli bir kısma üslubunu ve fesahatını muhafaza edememek ve evrak makamında okunabilen o hakikatları Türkçe'ye çevirmekle kıymet asliyesini haleldar etmek endişesiyle tercüme etmedim. Tarihlerden özür diler, rahmet ve hayır dualarını beklerim. Mütercim Abdülmecik. Burada bahsedilen Allahu Ekber, 29. Lem'anın üçüncü bağlıdır. Yükte, arkadaş. İman, bütün eşya arasında hakiki bir kuvveti irtibatı, iktisali ve iddiat rabıtalarını tesis eder. Küfür ise... Vürudet gibi bütün eşyayı birbirinden ayrı gösterir ve birbirine ecnevi nazarıyla baktırır. Bunun içindir ki, müminin ruhunda adabet, kin, vahşet yoktur. En büyük bir düşmanıyla bir nevi kardeşliği vardır. Kafirin ruhunda hız, adabet olduğu gibi, nefsine iltizam ve nefsine itimadı vardır. Bu sırra binaendir ki, dünya hayatında bazen garebe kafirlerde olur. Ve teza... Kafir, dünyada hasenatının mükafatını fil cümle görür. Mümin ise seyyiatının cezasını görür. Bunun için dünya kafire cennet, yani ahirete nispeten, mümine cehennemdir, yani saadet-i ebedidesine nispeten. Yoksa dünyada dahi mümin, 100 derece ziyade mesuktur demilmiştir. Ve keza, iman insanı ebediyete, cennete layık bir cevhere talbeder. Küfür ise ruhu kalbi söndürür. Zulmetler içinde bırakır. Çünkü iman kabuğunun içerisindeki mübbü gösterir. Küfür ise lükle kabuğu tefrik etmez. Kabuğu aynen lük bilir ve insanı cevherlik derecesinden kömür derecesine indirir. Nokta. Arkadaş, kalple ruhun hastalığı nispetinde felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. O hastalık marazı da ulûm-u akliyeye tevahhül etmek nisbetindedir. Demek manevi olan hastalıklar, insanları akli ilimlere teşvik ve seyreder. Ve akliyatla iştigal eden emraz kalbiye kalbiyeye olur. Ve keza dünyanın iki yüzünü gördüm. Bir yüzü az çok zahiri bir ünsiyet, bir güzelliği varsa da batını ve içi daimi bir vahşetle doludur. İkinci yüzlüğü fir zahiren vahşetli ise de batinen daimi bir ünsiyetle doğrudur. Kur'an-ı Azimşan, nazarları ahiretle muttasır olan ikinci veçe tevcih eder. Birinci vecil ise ahiretin zıbkı olup ademle muttasıldır. Ve keser, mümkünatında iki vecih vardır. Birisi, elaniyetle vücuttur. Bu ise ademe gider ve ademe kalp olur. İkincisi, enaniyetin terkiyle ademdir. Bu ise, vaci bir vücuda bakar, bir vücut kazanır. Binaenaleyh, vücut istersen, mün'adim olur ki vücudu bulasın. Nükle. Mukaddemede zikredilen dört kelimeden niyet hakkındadır. Arkadaş, bu niyet meselesi, benim 40 senelik ömrümün bir mahsulüdür. Evet, niyet öyle bir hansiyete maliktir ki,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 İşte bu hasiyete binaendir ki az bir zamanda çok ameller kusura gelir. Buna binaendir ki az bir ömürde cennet bütün nezaiz ve mehasimiyle kazanılır. Ve niyetle insan daimi bir şakir olur. Şükür sevabını kazanır. Ve keza dünyadaki lezzet ve nimetlere iki cihetle bakılır. Bir cihette o nimetlerin bir mühim tarafından verildiği düşünülür. Ve nazar o lezzetten in'am edene döner, onu düşünür. Mün'imi düşünmek lezzeti, nimeti düşünmekten daha lezizdir. ikinci cihet. Nimetliyi görür görmez, nazarını ona hasrederek, o nimeti ve nimet talakki ederek minnetsiz yer. Halbuki birinci cihette lezzet, zavanne zail olsa bile ruhu bakidir. Çünkü mün'imi düşünür. Mün'im ise merhametlidir.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 Bunlarda bir hareketi devriye görülür ki, emsaller birbirini takip eder, biri gider, yerine onun misli gelir. Bu sayede o nimetlerin mahiyeti sönmez. Ancak teşahfusat-ı cüz'iyede tirak ve iftirakları vardır. Bunun içindeki lezaiz-i imaniye tirak ve iftirakla müteessir ve mükeddar olmuyor. Fakat ikinci ciyette her bir lezzetin zevali var ve o zeval, haddi zatında elem olduğu gibi, düşünmesi de elemdir. Çünkü bu ikinci cihette hareket devriye değildir, müstakimdir. Lezzet ebedi bir ölümle mahkum olur. Nokta. Arkadaş, esbat ve vesaiti insan kucağına alıp yapışırsa zillet ve hakarete sebep olur. Mesela kelp, bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfatı haseneyle mutlasıktır ve o sıfatlarla istihar etmiştir. Hatta sadakat ve vefadarlığı darb-ı mesel olmuştur. Bu güzel ahlakına binaen insanlar arasında kendisine mübarek bir hayvan nazarıyla bakılmaya layık iken maalesef, insanlar arasında mübarekiyet değil, necis-ül-ayn addedilmiştir. Tavuk, inek, kedi gibi sair hayvanlarda, insanların onlara yaptıkları ihsanlara karşı şükran hissi olmadığı halde, Insanlarca aziz ve mübarek ad Bunun esbabı ise, kelpte hırs marazı hazda olduğundan, esbab-i zahidiye'ye öyle bir derece ihtimamla yapışır ki, mün'im-i hakikiden bütün bütün gafletine sebep olur. Binaenaleyh, vasitayı müessir bilerek, müessir-i hakikiden yaptığı gaflete ceza olarak necis hükmünü almıştır ki, tahir olsun. Çünkü hükümler, hatler günahları affeder Ve beynanmaz ahkir darbesini gaflete kefaret olarak demiştir Öteki hayvanlar ise vesaiti bilmiyorlar ve esbabı o kadar kıymet vermiyorlar Mesela kedi seni sever, kazavru eder, senden ihsanı alıncaya kadar. İhsanı aldıktan sonra öyle bir tavır alır ki sanki aranızda muarefe yokmuş ve kendilerinde sana karşı şükran hissi de yoktu Ancak mülim-i hakikiye şükran şükran hisleri vardır. Çünkü fıtratları saniye bilir ve lisan halleriyle ibadetini yaparlar. şu olsun, olmasın. Evet, kedinin mırmırları, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim'dir. Mükte, yine gördüm ki, eğer her şey Cenab-ı Hakk'a ispat edilmezse, bir anı vahitte vahidde gayr ilahların ispatı lazım gelir. Ve bütün zerrat-ı kainattan daha çok olan şu ilahların her birisi, bütün ilahlara hem zıt hem misil olması lazım geliyor. Ve aynı zamanda her birisi bütün kainata elini uzatmış, tasavvıfatta bulunuyor gibi bir vaziyet alması lazım gelir. Mesela bal arasının bir ferdini yaratan bir kudretin hükmü bütün kainata cari ve nafiz olması lazımdır. Zira o bal arısı, kainatın unsurlarına nümunedir. Eczasını kainattan alıyor. Halbuki Vücut sahasında nahal ve makam, yalnız ve yalnız vaci bir ahire masustur. Eğer eşya kendi nefislerine ispat edilirse, her bir zerreye bir uluhiyet lazımdır. Mesela, Ayasofya'nın bahanesi inkar edildiği takdirde her bir taşı bir mimar olması lazım geliyor. Öyleyse, kainatın saniye olan delaleti, kendi nefsine olan delaletinden daha vazı, daha zahir, daha evladir. Eulese kainatın imkârı mümkün olsa bile sani'in imkârı mümkün değildir. Nokta. Gafletten neş'et eden dalalet pek garip ve aciktir. Mukareneti illiyete harbeder. İki şey arasında bir mukarenet olursa, yani daima beraber vücuda gelirlerse birisinin ötekisine illet gösterilmesi o dalaletin şehnindendir. Halbuki devamlı mukarenet illiyete delil olamaz. Nükle. Arkadaş Nabudu'daki nunun ifade ettiği cem ve cemaat fitri ve kalbi ayık olan musalliğinin nazarında sakrı arzı bir mescit şekline getirir. Ve bütün müminlerden teşekkür etmiş, şarttan darba kadar dizilmiş, sakları hâbi o cemaat-i kübra içinde namaz kıldığını ihbar ettirir. Ve keza Lâ ilâhe illallah olan kelime-i Bir insan bir bir zaman ettiği zaman, zamanı bir halkayı zikir tahayyül etmektir. O halka'nın sol tarafı olan mazi cihetinde enbiyanın, sol tarafı olan istikbal cihetinde de evliyanın oturup cemaatla zikrettiklerini ve kendisi de o cemaatı uzma içinde bulunarak şu kubbe-i minayı dolduran yüksek, ilahi, ve tatlı sadalarına iştirak ettiğini tahayyül etsin. Huvve-i daha keskin olanlarda da kainat bütün masnuatın teşkil ettikleri halka-yı zikirlerine girsin. Şu fezayı velvelelendiren o sadaları dinlesin. Nokta, Cenab-ı Hakk'ın masivasına yapılan muhabbet iki çeşit olur. Birisi yukarıdan aşağıya nazil olur. Diğeri aşağıdan yukarıya çıkar. Şöyle ki, Bir insan en evvel muhabbetini Allah'a verirse, onun muhabbeti dolayısıyla Allah'ın sevdiği her şeyi sever. Ve mahlukata taksim ettiği muhabbeti, Allah'a olan muhabbetini tenkis değil, tezyid eder. İkinci kısım ise, en evvel esbabı sever ve bu muhabbetini Allah'ın sevmeye vesile yapar. Bu kısım muhabbet topluluğunu muhafaza edemez, dağılır ve bazen de kavi bir esbaba rast gelir. Onun muhabbetini mana ismiyle tamamen cezbeder, felakete sebep olur. Şayet Allah'a vasıl olsa da, Resulü nakiz olur. Yükle. وَمَا مِنْ دَابْبَتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkını vermek Allah'a ait olmasın. Ayet-i kerimesiyle rızık taahhüt altına alınmıştır. Fakat rızık dediğimiz iki kısımdır. Hakiki rızık, mecazi rızık. Yani zaruri var, gayri zaruri var. Ayet ve taahhut altına alınan zaruri kısmıdır. Evet, hayatı koruyacak derecede gıda veriliyor. Cisim ve bedenin semizliği ve zaafiyeti, rızkın çok ve az olduğuna bakmaz. Denizin balıklarıyla karanın tatlıcanları şahittir. Mecazi olan rızık ise ayetin taahhudu altında değildir. Ancak say ve ciste bağlıdır. Nokta, arkadaşlar Masum bir insana veya hayvanlara gelen felaketlerde, musibetlerde, beşer tahminin anlayamadığı bazı esbab ve hikmetler vardır. Yalnız Meş'i-i İlahiyenin rüsturlarını havi, şeriat-ı fıtriy ahkamı, aklın vücuduna tabi değildir ki, aklı olmayan bir şeye tatbik edilmesin. O şeriatın hikmetleri kalp, his, istidada bakar. Bunlardan husule gelen fiillere, O şeriatın hükümleri tatbik ve tecdi edilir. Mesela bir çocuk eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse şeriatı fakihlerin ahkamından olan şiddet ve şefkate muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı düşüp başı kırılırsa müstahak olur. Çünkü bu musibet o muhalefete cezadır. Veya dişi bir kaplan öz evlatlarına olan şiddet, şefkat ve himayeyi nazara almayarak zavallı ceylanın yavrucunu parçalayarak Yavrularına zık yapar, sonra bir avcı tarafından öldürülür. İşte hissi şefkat ve himayeye muhalefet ettiğinden, Ceylan'a yaptığı aynı musibete maruz kalır. Haşiye, tatlan gibi hayvanların helal rızıkları ölü hayvanlardır. Sağ hayvanları öldürüp rızık yapmak, şeriatı ı fıtriyece haramdır. İtiza, arkadaş bu misale, Kur'an'ın bazı ayakını şuhudi bir tarzda beyan eden bir nevi tefsirdir. Ve hali olduğu mesail, Kur'an-ı Hakîm'in cennetlerinden koparılmış bir takım gül ve çiçekleridir. Fakat ibaresindeki işgal ve icazdan tavahuş edip, mütalağısından vazgeçme. Mütalağısına tekrarla devam edilirse, mevlû ve menüs bir şekilde alır. Kesâlik. Nefsin temerrüdünden de korkma Çünkü benim nefsi i emmarem, Bu risalenin sakretine dayanamayarak, inkiyada mecbur olduğu gibi, şeytanın da ''Eymel vefer'' diye bağırdı. Sizin nefis ve şeytanlarınız, benim nefis ve şeytanımdan daha asi, daha tâhi, daha şaki değiller. Tesalik. Birinci batta tevhidin beyanı için zikredilen delillerde vaki olan tekrarları faydasız zannetme. Hususi makamlarda ihtiyaca binaen zikredilmişlerdir.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 Bunu için bir nur bulduğum zaman hemen üstüne bir kelime bırakıyordum. Fakat onurların üstüne bıraktığım kelime taşları delalet için değildi. Ancak kaybolmamak için birer nişan ve birer alamet olarak bıraktırdım. Sonra baktım ki o zulmetler içinde bana yardım eden onurlar Kur'an'ın güneşinden ilham edilen misbah ve kandillerdi. Allâhu mec'aril Kur'an'e nûren li'ukûlina ve kulûdina ve ervâhina ve mürşiden li'ennukusina. Âmin, âmin, âmin. Allahumme. Kur'an'ı akıllarımızın, kalplerimizin, ruhlarımızın nuru ve nefislerimizin de mürşidiyat. amin âmin, âmin. Katrin'in zeyr-i. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahirrabbil alemin. Ve s-salātu ve s ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahtihi ecma'in. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Salātu selam ise Efendimiz Muhammed'e aleyhissalātu vesselam ve onun al ve ashabına olsun. Jemiz, arkadaş. Vaktin evvelinde Kabe-i hayalen nazara almakla namaz kılmak menduptur ki birbirine giren daireler gibi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 Tede'i bir şuurdan ibaret bulunmalıdır. Haşiye, sat arz mescidini mütehalif ve muntazam harekatıyla tezgin eden o cemaat-ı uzmanın, safırları andıran saflarının o güzel manzarası muhafaza edilmek üzere, Alem i nisan sayfasında kalemi kaderle, ilahi bir fotoğrafla tersin ve terkin edilmekte olduğu ihtimal ve imkandan halideyindir. Hemizm. arkadaş vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken Resul Ekrem'in aleyhissalatü vesselam sünnetleri birer gündüz, birer namlı vazifesini gördüklerini gördüm. Her bir sünnet veya bir hadd-i zulmetli dalalet yollarında güneş gibi parlıyor. O yollarda insan zehri miskal, o sünnetlerden inhirat ve udur ederse şeytanlara men'ab, evhama merkep, ehval ve korkulara mares... ve dağlar kadar ağır yüklere matiye olacaktır. Ve keza o sünnetleri, sanki semadan tedelli ve kenezzül eden ipler gibi gördüm ki, onlara temessük eden yükselir, saadetlere nail olur. Muhalefet edip de aklı dayananlar ise, uzun bir minareyle semaya çıkmak hama kapında bulunan firavun gibi bir firavun olur. Cemiz, arkadaş netizde öyle dehşetli bir nokta, ...ve açılmaz bir ukda var ki... ...zıtları birbirinden tevlid eder... ...ve alehte olan her bir şeyi... ...lehte zanneder. Mesela... ...güneşin eli sana yetişir. Ziyasıyla... ...başını okşar. Fakat senin elin... ...ona yetişemez. Ve senin keyfin... ...üzerine hareket etmez. Demek... ...şemsin sana karşı iki ciheti vardır. Biri kur, diğeri bu. Eğer senin ondan... ...bait olduğun cihetle, o bana tesir... ...edemez. Ve onun sana... ...karip olduğu cihetle, ona tesir edebilirim... ...desen... cehennini ilan etmiş olursun. Kes Halik. Halik'le nefis arasında da bir kurt ve buğuk vardır. Kurt Halik'ındır. Buğuk nefsindir. Eğer nefis uzaklığı cihetiyle enaniyetle Halik'e bakıp bana tesir edemez diye bir ahmaklıkta bulunursa dalanete düşer. Ve keza nefis mükafatı gördüğü zaman keşke ben de öyle yapaydım. Böyle olaydım der. Mücazatın şiddetini de gördüğü vakit tâami ve inkârla kendisini tesebbi eder. Ey ahmak, nukkai sevda! Halık'ın et'ali sana nazir değildir. Ancak ona bakar. Kainatı senin hem de sen üzerine yapmış değildir. Ve seni hırtati alemde şahit tutmamıştır. İmam-ı Rabbani'nin radiyallahu anh dediği gibi melik'in atiyelerini ancak matiyelere taşıyabilir. Prennist, arkadaş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 Kardeşlerim, nefsin en mühim bir hastalığı da şudur ki, küllü cüz'ide, büyüğü küçük de görmek istiyor. Göremediği takdirde red ve inkar eder. Mesela küçük bir kabarcıkta güneşin tamamıyla tecelliyatını ister. Bunu göremediği için o kabarcıktaki cilvenin güneşten olduğunu inkar eder. Halbuki şemsin vahdeti, tecelliyatının da vahdetini istizam etmez. Ve keza delalet etmek, tazammın etmeye iktiza etmez. Mesela kabarcıktaki güneşin cilvesi, güneşin vücuduna delalet eder. Fakat güneşi kazammun edemez. Yani içine alamaz. Ve keza bir şeyi bir şeyle tavsif edenin o şeyle muttasıp olması lazım gelmez. Mesela şeffaf bir zerre, şems'i tavsif eder. Fakat şems olamaz. Bal arısı sani hakimi vasıflandırır ama sani olamaz. Remis, arkadaş Küfür yolunda yürümek, buzlar üzerinde yürümekten daha zahmetli ve daha tehlikelidir. İman yolu ise suda, havada, ziyada yürümek ve yüzmek gibi çok kolay ve zahmetsizdir. Mesela bir insan gövdesinin cihad sikresini güneşlendirmek istediği zaman ya bir mevlevi gibi dönerek gövdesinin her tarafını güneşe karşı getirir veya güneşi o mesafeyi baid eden celkle gönderecek gövdesinin etrafında döndürecektir. Birinci şirk, tevhidin kolaylığına misaldir. İkincisi de, küfrünün zahmetlerine misaldir. Sual, şirk bu kadar zahmetli olduğu halde niçin kafirler kabul ediyorlar? Cevap, kasten ve bizzat kimse küfrü kabul etmez. Yalnız şirk, hevai nefislerine yapışır, onlar da içine düşer. Münevvez olurlar, ondan çıkması müşkulleşir, iman ise... kasten ve bizzat takip ve kabul edilmekle kalbin içine bırakılır. Remiz, arkadaş, bir kelime vahidenin işitilmesinde bir adam bin adam birdir. Yaratılış hususunda da kudret-i ezeliye nispeten bir şey bin şey birdir. Nev ile fert arasında fark yoktur. Remiz, arkadaş, bütün zamanlarda bütün insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını temin için nazil olan Kur'an'ı harikulade haiz olduğu camiyet ve müsatle beraber, tabakat-ı beşerin hissiyatına yaptığı müraat ve okşamaları, bilhassa en büyük tabakayı teşkil eden Avam-ı Nasım Tehmin'i okşayarak, tevcihi kitap esnasında yaptığı tenezzülat, Kur'an'ın kemal-i belagatına delil ve bahir bir mürhan olduğu halde, hasta olan nefislerin belaletine sebep olmuştur.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 ''Kur'an'ın her bir ifadesinde arama hata olduğu gibi, muhatabın hissine, rahmine uygun olan bir üslubun nizan ve nirsabıyla mükekellime bakan ben elbette baralete düşer.'' Kremiz, arkadaş, dünyanın üç veçhı vardır. Birisi, ahirete bakar. Çünkü onun mezrahasıdır. İkincisi, esma-i ifnaya bakar. Çünkü onların mekteb ve tezgahlarıdır. Üçüncüsü, kasten ve bizzat. kendi kendine bakar. Bu vecihle insanların hevesatına, keyiflerine ve bu fani hayatın tekerleğine medal olur. Nuri imanla dünyanın evvelki iki vecine bakmak manevi bir cennet gibi olur. 3. vecil ise dünyanın fena yüzüdür ki zati ve ehmiyette bir kıymeti yoktur. Remiz, arkadaşlar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 Ben de hizmetini görmem. Dedim ki yahu bu sineye bak. Gayet küçücük zarif elleriyle kanatlarını, gözlerini silen süpürür. Her işini görür. Sen de laakal onun kadar vücuduna hizmet etmelisin diye ikna ettim. Takdis ederiz o zatı ki bu sineye nezafeti ilhamen öğretir. Bana da ispat yapar. Ben de onunla nefsini ikna ve izan ederim. Remizm. İnsanı dalaletlere sürükleyen cihetlerden biri de sütüktü. İsmi zahir ile ismi batının hükümleri ayrı ayrı oluyor. Bunları birbirine karıştırıp mercilerini kaybetmek mahsulludur. Kezalik, kudretin levazımıyla, hikmetin levazımı bir değildir. Birisine ait levazımatı ötekisinden talep etmek hatadır. Ve kezalik, daire-i esbabın iknizasıyla, daire-i itikad, Ve tevhidin iktizası bir değildir. Onu bundan istememeli. Ve keza kudretin teallukatı ayrı, vücudun cilveleri veya sâir sıfatın tecelliyatı ayrıdır. Birbirine iltivas edilmemeli. Mesela, dünyada vücudun tedricidir Berzahi aynalarda ani ve dethidir. Çünkü icatla tecelli arasında hak vardır. Şeniz, arkadaşım, İslamiyet bütün insanlara bir nur, bir rahmettir. Kafirler bile onun rahmetinden istifade etmişlerdir. Çünkü İslamiyet'in tevkinatıyla küfr-ı mutlak, inkar mutlak, şeyk ve tereddüde intilat etmiştir. O tevkinatın kafirlerde de yaptığı in'itas ve tesirat sayesinde kafirlerin hayat-ı hakkında ümitleri vardır. Bu sayede dünya lezzetleri ve saadeti onlarca temamiyle zehirlenmez. Bütün bütün o lezzetler, elemleri intinad etmez. Yalnız tereddütleri vardır. Tereddüt ise her iki tarafa baktırır. Deme kuşu gibi. Tam manasıyla ne kuş olur ve ne de olur. Ortada kalarak her iki tarafın zahmetinden tutulur. Temiz. Arkadaşlar, nefis tembellik sahikasıyla vazife-i ubudiyetini terk ettiğinden tesettür etmek istiyor. Yani onu görecek bir rakibin gözü altında bulunmasını istemiyor. Bunun için bir Halik'in, bir Malik'in bulunmamasını temenni eder. Sonra mülahaza eder, sonra tasadur eder. Nihayet Adem'in yok olduğunu itikad etmekle dinden çıkar. Halbuki kazandığı o hürriyetler, Adem mesuliyetler altında ne gibi zehirler, yılanlar, elin elemler bulunduğunu bilmiş olsa derhal tevbeyle vazifesini aldık eder. Şeniz, arkadaş, her bir insanın bir nokta istinadı bulunduğuna nazaran, istinad noktalarının tefavutuna göre, insanların yapabileceği işlerde tefavut eder. Mesela, büyük bir sultana istinadı olan bir nefer, bir şahın yapamadığı bir iş yapar. Çünkü nokta istinadı şahdan büyüktür. Evet, Kudret-i tarafından memur edilen bağuda, yani sivrisineğin memurda olan galerisi, Ve bir çekirdeğin Halikul Habbi tarafından verilen izin ve kuvvete binaen koca bir ağacın cihazatına malzemesini tazammül etmesi yani içine alması bu hakikatı tenvil eden birer hakikattır. Remiz, arkadaşlar. Katre namımdaki eserimde Kur'an'dan ilhamen takip ettiğim yolla ehl-i nazar ve felsefenin takip ettikleri yol arasındaki fark şudur. Kru'an'dan tavr-u kalbe ilham edilen Asa-i Musa gibi. Manevi bir Asa ihsan edilmiştir. Bu Asa'yla kitab-i kainatın erhal-i bir zerresine vurulursa derhal mai hayat çıkar. Çünkü müessir anca eserde görünebilir. Manevi asansör hükmünde olan murakabelerde ma hayatı bulmak pek müşkildir. Vesaite lüzum gösteren ehli nazar ise Etraf-ı âlemi, arşa kadar gezmeleri lazımdır. Ve o uzun mesafede hücum eden vesveselere, vehinlere şeytanlara mağlup olup caddeden çıkmamak için pek çok yürhanlar, alametler, nişanlar lazımdır ki yolu şaşırtmasınlar. Kur'an ise bize Asa-i Musa gibi bir hakikat vermiştir ki nerede olsam, hatta taş üzerinde de bulunsam Asa'yı vuruyorum, may hayat hışkırıyorum. Alemin haricine giderek uzun seferlere ve su borularının kırılmaması ve parçalanmaması için muhafazaya muhtaç olmuyorum. Evet. Ve ti kulli şeyin lehu âyetun fedullu alâ emnehu vâhid. Her bir şeyde onun bir olduğuna delalet eden bir ayet vardır. Beytiyle bu hakikat hakikatıyla tebarüz eder. Haşiye. Kur'an'ın delaletiyle bulduğum yola gitmek isteyen için ve ona o yolu güzelce tarif etmek için Risale-i Nur Külliyatı güzel bir tarifçidir. Fremiz. Arkadaş, nefsin vücudunda bir körlük vardır. O körlük vücudunda zerre miskal kaldıkça hakikat güneşinin görünmesine mani bir hicap olur. Evet, müşahedemle sabittir ki kat'i, yakini bir honlarla deliller dolu olan büyük bir kalede, küçük bir taşla bir zatiyet görünürse, o kör olası nefis, o kaleyi tamamen inkar eder, altını üstüne çevirir. işte nefsin cehaleti, hamakatı, bu gibi insafsızca tahribattan anlaşılır. Remiz Ey insan! Senin vücudunun sahasında yapılan fiiller ve işlerden senin gibi ihtiyarında bulunan Ancak binde bir nispetindedir. Baki kalan malik-ül mülk'e aittir. Binaenaleyh, Kendi kuvvetine göre yük al, Yoksa altında ezilirsin. Kıl kadar bir şuurla, Büyük taşları kaldırmak teşebbüsünde bulunma. Malikinin inin izni olmaksızın onun mülküne el uzatma. Binaenaleyh, gafletle, Kendi hesabına bir iş yaptığın zaman, Haddini tecavüz etme. Eğer Malikin in hesabına olursa, istediğin şeyi al ve yap. Fakat izin ve meşiyet ve emri dairesinde olma kâtiyle, izin ve meşiyetini de şeriatından öğrenirsin. Remiz. Ey şan ve şerefi, nam ve şöhreti isteyen adam, gel o dersi benden al. Şöhret aynı riyadır. Ve kalbi öldüren zehirli bir naldır. Ve insanı insanlara ap ve köle yapar. O bela ve musibeti düşersen, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِونَ Biz Allah'ın kullarıyız. Sonunda yine O'na döneceğiz ve o beladan kurtul. Huba. Kur'an-ı Hakîm'in ummanından. Hudâ-yı kürterem, hud-mülk-i hud, mülk i dâmi kırdaız Tu berâ tu nigeh, dâret, behâ-yib-i giran, dâde. halep Kerim kendi mülkünü senden sakın alıyor. Cennet gibi büyük bir irtiyak veriyor. Hem o mürtü senin için güzelce muhafaza ediyor. Kıymetini yükselttiriyor. Yine sana hem baki, hem mükemmel bir surette verecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu veillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala sevigina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'un. İlam, ey zikreden ve namaz kılan yukarda Eşhudu en la ilahe illallah ve Muhammedur Resulullah ve elhamdulillah gibi mübarek kelimelerle ilan ettiğin ve hüküm ve iddia ettiğin bir dava ve işhat ettiğin bir itikad lisanından çıkar çıkmaz, milyonlarca müminlerin tasdik ve şehadetlerine iktirav eder. Ve keza, İslamiyetin hak ve hakikat olduğuna, ve hükümlerinin doğru ve sabit olduklarına delalet eden bütün deliller, şahitler, mürhamlar, senin o davanı ve itikadının hak olduğuna delalet ederler. Ve keza, söylediğin o mübarek ve mukaddes kelamlara pek büyük yününler, teyizler ve berekat-ı ilahiye eder. Ve keza, Cumhur ü müminin ve muvahhidinin o kelimat mübarek eden kalben zevk ettikleri ma hayatı, ...ve şarab-ı cenneti. Sen de o mukaddes maşrabalardan mı içersin? İ'lam. Kavaid-i usulü yedendir ki... ...bir mesele hakkında ispat edenin sözü... ...nefyedenin sözüne müreccahtır. Çünkü ispat edenin yardımcıları var. Sözünde kuvvet olur. Nefyedenin yardımcısı olmadığından tek kalır. Sözünde kuvvet yoktur. Hatta bin adam bir şeyi nefy ...bir adam gibidir. Bin adam da ispat ederse... İspat edenlerin her birisi bin olur. Çünkü hepsi bir şeye bakıyorlar. Ve bir noktaya parmak bastıklarından birbirini takviye ediyorlar. Net edenlerde birbirini takviye etmek yoktur. Her birisi tek kalır. Mesela bin pencereden bir yıldızı görüp ispat eden bin adamın her birisi ötekisine yardımcı olur. Sözünü takviye eder. Çünkü o bin adam parmakla işaret eder gibi o şeyi ispat ediyorlar. Nefiy edenler öyle değildir. Çünkü nefiy için sebep lazımdır. Sebepler de ayrı ayrı olur. Mesela birisi gözünde zafiyet var, göremedim. Ötekisi evimizde pencere yok. Ötekisi soğuktan başımı kaldırıp bakamadım der. Ve hakeza her birisi nefiyine, müdde asına ayrı bir sebep gösterdiğinden kendisince yıldızın bulunmaması, nefsül emirde de yıldızın bulunmamasına delaletle pes ki birbirine yardımcı olsun. Binaen alem, bir mesele imaniyenin nefih hakkında el er dalaletin ittifakları haber-i vahit kısmındedir, tesiri yoktur. Ama el-i hidayetin mesail-i imaniyede olan sözleri her birisi ötekisine yardımcıdır, takviye eder. İnelan eyyühel aziz, ey aziz kardeşim bil ki bir kül nişeye muhtaç ise cüz'ü de o şeye muhtaçtır. Mesela bir şecerenin meydana gelmesi için ne lazımsa, bir semerenin vücuduna da lazımdır. Öyleyse semerenin halıkı, şecerenin de halıkı o oluyor. Hatta arzın ve şeceri hırkatın da halıkı o halık olacaktır. İyilen eyyühel aziz. İki tarafı birbirinden gayet uzak bir mesele var ki, her bir tarafı bir çekirdek gibi sündül vermiş, ağaç olmuş, dal budak salmış, Böyle bir mesele üzerine şükür ve evhamın konmaması lazımdır. Çünkü bir çekirdek, diğer bir çekirdekle çekirdek olarak toprak altında kaldıkları müddetçe iltibas edilebilir. Ama ağaç olduktan, meyve verdikten sonra şok edersen, bütün meyveler senin aleyhinde şahadet ederler. Eğer bu başka bir çekirdektir diye tevevhum etsen, o ağacın bütün meyveleri seni tekzip ederler. Elma ağacına inkılap etmiş bir çekirdeği, hanzale ağacının çekirdeği farz etmek sana müyesser olmaz. Ancak tebehünle veya bütün elmaların hanzaleye tedbir edilmiş olmasıyla mümkündür ki bu da muhaldir. Binaen aleyhi, nübüvvet öyle bir çekirdektir ki, İslamiyet şeceresi bütün semeratıyla, çiçekleriyle o çekirdekten çıkmıştır. Kur'an dahi, ...seyyar yıldızları ısmar eden şems gibi... ...İslamiyetin 11 bir rükmünü etmiştir. Acaba bu cihan daha semerelere bakıp gördükten sonra... çekildeğinde şüphe ve tereddütleri kalır mı? Hâsıra. İğrenen Eyyuhel Aziz... ...tavus kuşu gibi pek güzel bir kuş... ...yumurtadan çıkar, tekâmül eder... ...semalarla tayarana başlar. Âfak-ı âlemde şöhret kazandıktan sonra... Yerde kalan yumufasının kabul içerisinde o kuşun güzelliğini, kemalatını, terakkiyatını arayıp bulmak isteyen adamın ahmak olduğunda şuna yoktur. Binaenaleykü, tarihlerin naklettikleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bidayet hayatına maddi, sathî, suri bir nazarla bakan bir adam, şahsiyet maniyyesini idrak edemez. Ve derece kıymetine vasıl olamaz. Ancak bidayet hayatına, Ve levazim-i ve ahval-i zahiriyesine ince bir kışır. Nazık bir kabuk nazarıyla bakılmalıdır ki o kışır içerisinden iki alemin güneşi ve tuğma gibi şeceri Muhammediye a.s.v. çıkmıştır. Ve teyz-i ilahiyle sunanmış ve fazl-i ile tekamül etmiştir. Binaen-i aleyh. Nebi-i zişan-i a.s.v. mebde hayatına ait ahval-i suriyesinden zayıf bir şey işitildiği zaman üstünde durmamalı. Derhal başını kaldırıp etraf-ı aleme neşrettiği nurlara bakmalı. Mahaza. mebde hayatına şek ve şüpheyle bakan adam herhalde mastarla nazar, menba ile makez, zatıyla tecelli aralarını fark edemiyor ve bu yüzden şüphe düşer. Evet. Nebidi Zişan Aleyhisselatü Vesselam. Tecelliyat-ı ilahiye masar ve mafestir. Mazhar ve menda değildir. Çünkü o zat yalnız abiddir. Ve ibadetçe herkesten ileridir. Demek bu kadar görünen terakkiyat, kemalat, onun zatî malı değildir. Ancak hariçten verilen Rahman-i Rahim'in tecellileridir. Evvelce beyan edildiği gibi hiçbir şey bir zerreye bile mana ismiyle mazhar olamaz. Ama bir zerre, manayı harfiyle semanın yıldızlarına mazhar olur. Yalnız gafletle o zerrenin mazhar olduğu zannıyla bakıldığından senat-ı ilahiyeyi kavrutu bir tabiata man ederler. İ'lem eyyühe'l-aziz. Dualar tevhid ve ibadetin esrarına müminedir. Tevhid ve ibadette lazım olduğu gibi dua eden kimse de kalbinde dolaşan arzu ve isteklerini gönderir. Cenab-ı Hak işitir de kader olduğuna iritikat etmelidir. Bu iritipat Allah'ın her şeyi bilir ve her şey kadir olduğunu istizan eder. Bir alem ihlası. Şu alemiz yanandıran ilçesi. Bir sineğin gözüne tecelliyle girip ışıklandırması mümkündür. Ve ateşten bir kıvılcımın gözüne girip tenbih etmesi imkan haricidir. Çünkü gözü patlatır. Cezalet bir zerre Şems-i ezeliinin tecellisine mazhar olur fakat müessir-i hakikiyye zarf olamaz. İylam, ey olan ey mağrur, mütekebbir, metenazût nefis. Sen öyle bir zât-ı az fakirlik, miskinlik gibi hallere mahalsin ki ciğerine yapışan ve çok defa büyüklükten sonra ancak görülebilen bir mikroba mukavemet eden Seni gene sen er öldürür. İylam, ey olan aziz Fardale ile tabir edilen bir darı habbesi hükmünde olan Kuvve-i Hafıza'nın ihata ettiği meydanda gezintiler yapılırken, o kadar büyük bir sahraya intilab eder ki, gezmekle bitmez bir şekil alır. Acaba o Fardale'nin içindeki meydanı bitiremeyen, o Fardale'nin dairesini ne surette bitirecektir? Aklın nazarında Fardale'nin vaziyeti böyleyse, aklın gezdiği daire nasıldı? Aklı da dünyayı yutar. Subhanallah. Cenab-ı Hak kardane akıl için dünya ve dünyayı da akıl için bir kardane gibi yapmıştır. İlham Egyhal Aziz. İnsanların en büyük zulümlerinden biri de şudur ki büyük bir cemaatin mesaisine terettüp eden hasenatı intihaç eden, semeratı bir şahsa isnat ve ona mal ederler. Bu zulümde bir şirk-i vardır. Çünkü bir cemaatin cüz-i kesbettikleri mahsulatı bir şahsa atfetmek, o şahsın icat derecesinde harikulade bir kudrete malik olduğuna delalet eder. Hatta eski Yunanilerin ve Vesenilerin ilahileri böyle zalimane tasaburat-ı şeytaniyetin mahsuludur. İnan Ejühe-l-Aziz zikreden adamın, feyzi ilahiyi celveden muhtelif natikeleri vardır. Bir kısmı Halk ve aklın şuuruna bağlıdır. Bir kısmı da şuursuz, yani şuurlara tabi değildir. ''Min haysu layeşûr'' husule gelir. Binaen alev, dafletle yapılan zikirler dahi teyizden hâli değildir. ''İyvelen İyyâ'l-Azîz'' Cenab-ı Hak insanı pek acip bir terkipte halk etmiştir. Kesret içinde vahveti, terkip içinde vesafeti, cemaat içinde terdiyeti vardır. İhtima ettiği ağza, kavas ve letaifin her birisi için müstakil lezzetler, elemler olduğu gibi. Aralarında görülen sürat, taavun ve imdattan anlaşıldığı üzere her birisi arkadaşlarının lezzet, elem ve teessüratından da hisse ablıyorlar. Bu fırkat sayesinde insan eğer ubudiyet yoluna giderse bütün lezzet, nimet, kemanet meybirlerine, kısımlarına mazhar olmaya şayandır. Ve keza, eğer eraniyet yolunu takip ederse, çeşit çeşit elem ve azaplara da mahal olmaya müstahattır. İrvan eyyühen aziz. Kelime-i tevhidin tekrarla zikrine devam etmek, kalbi pek çok şeylerle bağlayan bağları, ipleri kırmak içindir. Ve nefsin kapacak derecede sanem iptihaz ettiği mahbuplardan yüzünü çevirtmektir. Mahazan. ...zakir olan zatta bulunan hasre ve latifelerin ayrı ayrı tevhidleri olduğuna işaret olduğu gibi... ...onların da, onların münasip şeritleriyle olan alakalarını kesmek içindir. İylem Eyyühe Lasis. İnsanın bir akrabasına, mesela okuduğu bir Fatiha-i Şerifeden hasıl olan sebapta... ...istifade etmekte birle bir müsavidir. Nasıl ki ağızdan çıkan bir lafzın işitilmesinde... Bir cemaatla bir takbir olur. Çünkü latif şeyler matba gibidir. Basılan bir kelimeden bin kelime çıkar. Ve keza nurani şeylerde vahdetle beraber tekessür olduğuna, yani bir nurani şeyde bin sabah bulunduğuna bir işareti. İyelan eyyühe'l aziz. Nebi-i Zişan'ın vesselam, makam-ı mahmudu, ilahi bir maide ve rabbani bir sofra hükümdedir. Evet, tevzih edilen lütuflar, teyizler, nimetler o sofradan mı akıyor? Resul-i Zişan'a aleyhissalatü vesselam okunan salavat-ı şerife, o sofrayı edilen davete icarettir. Ve keza salavat-ı şerifeyi getiren adam, Zat-ı Peygamberi aleyhissalatü vesselam bir sıfatla tavsit ettiği zaman, o sıfatın nereye teallik ettiğini düşünsün ki tekrar ve tekrar salavat getirmeye müşebbike olsun. I olen, ey din âlumi, ehemmiyetlidir. Ücretin az, ilm-i yok diye mahzun olmaz Çünkü mükafat-u dünyeviye ihtiyaca bakar. Kıymet-i zâtiye'ye bakmaz. Meziyet-i zâti ise mükafat-u ukureviye'ye nazirdir. Öyleyse, olan meziyetini mükafat-u ukureviye'ye sakla. Birkaç kuruşlu dünya mekanına satma I olen, ey hitabet-i umumiye sıfatıyla... gazete lisanıyla konferans veren muhardır. Sen kendi nefsini aşağı göstermeye ve nedamet ederek kusurlarını ilan etmeye hakkın var. Fakat şair-i İslamiye yazıt ve muhalif olan herzelerle İslamiyet'i lekelendirmeye katbilyen hakkın yoktur. Seni kim tevkil etmiştir? Fetvayı nereden alıyorsun? Hangi hakkı binaen milletin namına, ümmetin hesabına, İslamiyet hakkında hezeyanları savurarak banaletini neşir ve ilan ediyorsun. Milleti, ümmeti kendin gibi dal zannetme. banaletini kime satıyorsun? Burası İslamiyet memleketidir. Yahudi memleketi değildir. Cumhur-i mümininin kabul etmediği bir şeyin gazeteyle ilanı milleti banalete davettir. hukuk ümmete tecavüzdür. Bir adamın hukukuna tecavüze, cevazı kanuni olmadığı halde, koca bir milletin belki alem-i İslam'ın hukukuna hangi cesarete binaen tecavuz ediyorsun? Ağzını kapat İlân-i <gülüyor> Egyhel Aziz! Kafirleri Müslümanlara... ...ve ehli Kur'an'a düşman olmaları... ...küfrün iktizasındandır. Çünkü küfür imanı zıttır. Mahazam! Kur'an, kafirleri... ...ve aba ve ecdaflarını idama ebediyle muhkum etmiştir. Binaenaleyh, Müslümanlarla ücret ...ve muhabbetleri mümkün olmayan kafirlere muhabbet boşa gidiyor. Onların muhabbetiyle karşılaşılamaz, onlardan medet beklenemez ancak. Hasbunallah ve nimel Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diye Cenab-ı Hak'ta iltica etmek lazımdır. İyilen eyyühel aziz, kafirlerin medeniyetiyle müminlerin medeniyeti arasındaki tıkan. Birincisi, medeniyet libasını giymiş korkunç bir vahşettir. Zahiri parlıyor, batını da yapıyor.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 hasta İslamları birbiriyle bağlayan ipte ancak bu Çünkü iman bütün müminleri bir babanın cenah-ı şefkatı altında yaşayan kardeşler gibi kardeş addediyor. Küfür ise öyle bir burudettir ki kardeşleri bile kardeşlikten çıkarır. Ve bütün eşyada bir nevi ecnebilik tohumunu etiyor ve her şeyi her şeye düşman yapıyor. Evet, Hamiyet-i Mindiyelerinde bir ufuvvet varsa da muvakkattır. ve eczeli, ebedi iftirak ve kirakla muttasıl ve mahduptur. Ama kafirlerin medeniyetinde görülen mehasin ve yüksek terakkiyat sanayi, bunlar tamamen medeniyet-i islamiyeden, Kur'an'ın irşadatından, edyan semaviyeden in-ikaz ve iktibas edildiği, lemuat ile sünuhat eserlerinde istenildiği gibi izah ve ispat edilmiştir. Raci'auma tera emrel azimen,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 Hem nasıl ki büyük bir selin hücumunda tamir için duvarlarda delikler açmak garp olmaya vesiledir. Öyle de şu münkerat zamanında ve adat-ı ecanibin istilası anında ve bid'aların kesreti vaktinde ve dalaletin tahribatı hengamında iştihat namıyla hasr İslamiyet'ten yeni kapılar açıp duvarlarında muhabriblerin girmesine vesile olacak olan delikler açmak İslamiyet'e cinayettir. İkincisi, dinin zaruriyatı ki iştihat onlara giremez. Çünkü kat'i ve muayyendirler. Hem o zaruriyat hük ve gıda hükmündedirler. Şu zamanda terke uğruyorlar ve tezezzüldedirler. Ve bütün himmet ve gayreti onların ikamesine ve ihyasına sarf etmek lazım gelirken, İslamiyet'in nazarıyat kısmında ve selefin iştihadatı safiyane ve halisanesiyle bütün zamanların tacatına dar gelmeyen efkarları olduğu halde onları bırakıp heveskârhane yeni iştihatlar yapmak bil bir bil'afkârhane bir hıyanettir. Üçüncüsü, her zamanın insanlarınca kıymetli adledilerek efkârı celp eden cazibedar bir metamernottur. Mesela bu zamanda en rağbetli, en iddiharlı siyaset bir iştihal ve dünya hayatını temin etmektir. Selefi Salih'in Aslında ve o zamanın karşısında en mermikmeta Halik-i Semavat ve Arz'ın marzıyatlarını ve bizden arzularını kelamından istimbak etmek ve Nurunu ül ve Kur'an'la kapatılmayacak derecede açılan ahiret alemindeki saadet-i kazandırmak ve vesailini elde etmek idi. Bu itibarla o zamanlarda bütün fikirler, kalpler, ruhlar, marziyat-ı ilahiyye ve öğrenmeye müteveccih idi. Bunun için istidat ve iktidarı olanlar o zamanlar vuku'a gelen bütün ahval ve vuku'at ve muhaverattan ders almakla, iştihatlara zemin teşkil eden yüksek istidatlar vücuda gelirdi. Şimdi ise fikir ve kalplerinin teşeddütü, inayet ve himmetlerin zahiyeti, insanların siyaset ve felsefeyi iddila ve rağbetleri yüzünden bütün istidatlar dinun hacra ve hayatı dünyeviyye mütevecçihittir. Ahkam-ı diniyeye sarf edilecek müstakim bir iştıhap yoktur. Növüsü. İhtihap kapısından İslamiyete girip mesailini genişlendirmeye meyleden adamın maksadı zaruriyata intisalle takva ve kemale musariget ise güzeldir. Amma zaruriyatı terk ve hayatı dünyeviyeyi hayat-ı uhreviyeye tercih eden adam ise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 Şeriatın nazarı ise bizzat saadet-i ukreviyeye müteveccin olup, bir tabi dünyaya da nasırdır Çünkü dünya afirete vesiledir. Umumi bir deligi olan ve Nas'ın ona müptela olduğu çok işler vardır ki, zaruriyattan olmuştur. O gibi işler su ihtiyar ile gayr-i meşru meyillerden doğmuş olduklarından mahzuratı ibaha eden zaruriyattan değildir. Ve ruhsat ve Müsaade-i Şer'iyye'nin şumurine dâhil olamazlar. Mesela bir adam, su ihtiyarıyla haram bir tarzda kendini sarhoş etse, Hali Sekir'de yaptığı tasarrufatta mazul olamaz. Bu zamanda bu gibi iştihatlar, semavi değil, ancak arzi iştihatlardır. Bu gibi iştihatlarla, Halif-i Samavat ve arzın hükümlerinde yapılan tasarrufat merduftur. Mesela, bazı gafiller,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 Zaruriyat ve müsellemat-ı diniyeye muhtaçtır. Ve hutbe makamı da bu gibi hükümlerin temliği içindir. Bu hükümler Kisre-i Arabiye içinde tavsiyle değilse de icmalen avam-ı nasa mağlum ve mağruftur. Mahaza, lisan-ı aratta bulunan şahamet, yüksekliği meziyet, sattvet diğer lisanlarda yoktur. İelem, ey gafletli, sağı ve kör olarak Zulmetler içinde esbaba ibadet eden ahmaklar Cenab-ı Hakk'ın vücub-u vücud ve vahdetine, kainatın mürekkebatı ve zerratının 55 beş vecihle yaptıkları şehadetlerin bir vecih yazacağım şöyle ki, Eşyanın icadı ya hislerine veya esbabı olan isnadı, hayret ve istiarab-u Bu da redd ve inkâr-ı icap eder. Bu dahi dalaletleri intihar eder. Bu ise ıstirabat-ı ruhiyye, ve teşebbü akliyeye sebep olur. Bu da ruhları ve akılları kirar ettirmekle vacib bir vücuda iltica etmeye mecbur eder. Zira her müşkilat onun kudretiyle hallolur ve açılmaz düğümler onun iradesiyle açılır ve kalpler onun zikriyle mutmain olur Bu hakikatı şöyle bir ile izah edeceğim şöyle ki Mevcudatın faili yani eşyayı vücuda getiren ya vacib ve rahettir Veyahut mümkün ve kesirdir. Fail vacip ve vahit olduğu takdirde ne külfetman ne de garabet var. Olsa bile vehmi olur. Esbabı ismat edildiği takdirde külfet ve garabet vehmilikten çıkar. Katbi ve hakiki bir şekilde tahakkuk eder. Çünkü kusur ve zafiyetten hali olmayan, esbabı kesir hiçbir sebep. Bir müsebbebi omuzuna kaldıramaz. Ve bir şeyin icadında gayri mütenahi esbabın iştirakı lazımdır. Mesela, bal arısı her şeyle alakadar olduğundan, eğer icadı esbabı isnat edilirse, semavat ve arzın iştirakları lazımdır. Mahaza, kesretin vahitten suduru, vahidin kesretten suduru kadar zahmet değildir, daha kolaydır. Mesela bir kumandanın efrad kesireye verdiği intizam ve yaptırdığı işleri, o efrad-ı kesire, Kendi başlarına büyük bir müşkilattan son da yapabilirler. Mahaza. icadın esvabe isnadında nâyuat külfet, garabet olmakla beraber pek çok muhalata zemin teşkil ediyor. 1- Her bir zerrede vacib bir vücudun sıfatlarının arzı lazımdır. 2- Uluhiyette gayrimütenahi şeriflerin iştirakı lazım gelir. 3- Her bir zerrenin hem hakim hem mahkum olması lazım gelir. kubbeli binalarda birbirine dayanmakla düşmekten kurtulan taşlar gibi. 4 şuur, irade ve kudret gibi sıfatların her zerrede bulunması lazım gelir. Çünkü Hüsnü Senat bu sıfatları iktiza eder. Şu hakikatı izah için birkaç misal söyleyeceğiz. Birincisi, Şems şeffafiyet sırrına binaen, şişelerin zerrelerinde, arzın denizlerinde, semanın seyyarelerinde, misavat üzerine tecelli eder. İkincisi, mukabele sırrına binaen, merkezdeki bir lambanın daireyi teşkil eden aynalara nispeti i in in'ikası Üçüncüsü, nurdan veya nurani bir şeyden tenebbür etmek ve ziya almak hususunda birle bir birdir. Nurani'nin iktizası öyle bir. Dördüncüsü, muvazene sırrına binaen, hassas bir terazinin iki kefesinde iki ceviz, Veyahut iki güneş bulunsa, hangi kefesine bir şey ilave edilirse, o aşağı iner, ötekisi havaya kalkar. Beşincisi. Büyük bir sekineyle, gayet küçük bir sekineyi sevk ve tahrik hususunda fark yoktur. Kaptan ister bir çocuk olsun, ister küçük olsun. Çünkü intizam vardır. Alkıncısı. Hayvan-ı natık gibi bir mahiyeti i mücerredenin küçük ve büyük öfradına nispeti birdir. bilhassa kalir ile kesir, küçük ve büyük arasında bir şey vahide isnaflarında tefavvut olmadığı, imkan dairesinde olduğu şu misallerle tavazıh ettiği. Binaenaleyh, eşyada bulunan imtizam, muazene, evamir-i tekbiniyeye karşı imtisal, itaat, kudret-i ezeliyenin nuraniyeti, eşyanın üç yüzünün şeffafiyeti gibi dolayı bir sinekle azim ihyası, Bir ağaçla semavatın icadı, bir zerreyle güneşin yaratılışı vacip bir vücuda nispetle mütesabidir. Eğer müsâdat ve adem-i tefavutu gözde görülür. Bak, mahiyeti meçhul mucizatıyla malum olan kudrik i ezeliye. Bilhassa semerât ve seczerâdaki nakışları, sanatları esbâb havale edilirse esbâb altında izlenecektir. En hasil. Hayati, vücudi, nurani şeylerin icadında 3 nokta var. Birinci nokta. Kudretin umur-u hasiseyle zahirel mümaşereti görünmemek için perde olmak üzere esbab baz edilmiştir. İkinci nokta. Hayat, vücut ve dışları gibi işleriyle şeffaf olduğundan kesik perdeler hükmünde olan esbab baz edilmemiştir. Yalnız tek ince, nazik perdeleri andıran vesayet varsa da altında beşli kudret görünür. Üçüncü nokta, Kudrete i ezeliyenin tesirinde tasmi'in ve türfet yoktur. Evet, bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını ve ince bir sapla koca bir kavunu bağlayıp çıkaran kudrete hiçbir şey ağır gelmez. Şöyle mucizatıyla malum olan kudret sahibinin vücudu, zuhuru, kainatın vücudundan, zuhurundan daha zahirdir. Çünkü her bir maslum, Kendi nefsine birkaç vecihle aynen delalet gider. Fakat saniyine hem aynen hem aklen çok vecihlerle delaletleri vardır. Ve hangi bir maslûn vücudu esbaptan istenilirse, bütün esbap toplanıp birbirine yardımları olsa bile o maslûn benzerini yapamazlar. İhâlen eyyühe'l-asîz, insanın akıl ve fikir meydanı öyle bir rüsadlıdır ki bir mümkün değildir. Ve o kadar dağdır ki iğneye mahal olamaz. Evet bazen zerde içinde dönüyor, katre içerisinde yüzüyor, bir noktada hapsoluyor. Bazen de alemi bir tarpuz gibi eline alır ve kainatı misafir eten getirir, akıl odasında misafir eder. Bazen de o kadar haddini tecavüz eder, yükseğe çıkar ki vaci bir vücudu görmeye çalışır. Bazen de küçülür, zerdeye benzer. Bazen de semavat kadar büyür. Bazen de bir katreye girer. Bazen de fatrak ve hılkratı içine alır. Ey Ölem, Eyühen Aziz! Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği nimetler ister afaki olsun, ister entresi olsun. Bazı şerait altında insana gelip musul buluyor. Mesela ziyar, havva, gıda, sağır ve sadar gibi nimetlerden insanın istifade edebilmesi. Ancak göz... kulak, ağız, burun gibi vesaitin açılmasıyla olur. Bu vesait Allah'ın halk ve icadı ile olur. İnsanın eli kes ve ihtiyarında yalnız o vesaiti açmaktır. Binaen aleyh, o nimetleri yolda bulmuş gibi sahipsiz, hesapsız olduğunu zannetmesin. Ancak mülim-i kısmıyla gelir. İnsan da ihtiyarıyla alır. Sunu ihtiyaca göre inam edenin iradesiyle bedeninde intişar eder. E'la min Egyhel Aziz. Herhangi bir şeyin sonu ve ahiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi zahiri ve suretle sanat ve hikmetçe batınından güzel değildir. Öyleyse, eşyanın üç yüzlerini ve nihayetlerini sahipsiz zemledi, tesadüflere havale etme. Çiçekle çiçekten çıkan semeredeki eser-i sanat ve hikmet çekirdekle çekirdekten çıkan filizin Esser-e-sen'ad ve nakşimlan aşağı değildir. Binaen aleyh. sani zul hem evveldir, hem afir, hem zahirdir, hem batun. Ve hu ves O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla dilendir. İğlen eyyhe-l-aziz. Kur'an'ın icazı tahriki nedirsektir. Evet, madem Kur'an mucizedir, beşer onun taklidini yapamaz Ayetleri başka kelamlarla tedbir edilmekle tahrir ve tahriri mümkün değildir. Çünkü müfessir, müellif, mütercin, muharrat isluplarını, kisvelerini ayatın kisresiyle iltibas ettiremezler. Ayetlerde ircaz damlası vardır. O damlanın altında olmayan kelamlar ayet ad edilemez. Öyleyse ircaz, ve tahrir ve tahriri kabul etmez. İvlen eyyühe aziz. Kur'an-ı Kerim nimetleri, ayetleri, delilleri tarraf ederken Fe bi Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? ayeti i celiyesi tekrarla zikredilmekte olduğundan şöyle bir delalet vardır ki cin ve insin en çok isyanlarını, en şedit tuğyanlarını, en azim tüfranlarını tevlit eden şöyle bir vaziyetleridir ki nimet içinde imamı görmüyorlar. İnamı görmediklerinden mün'im hakikiden gaflet ederler. Mün'imden gafletleri saikasıyla o nimetleri esvaba veya tesadüfe ispat ederek Allah'tan o nimetlerin geldiğini tekstil ediyorlar. Binaen aleyh her bir nimetin vidayetinde mümin olan kimse besmeleyi okusun ve o nimetin Allah'tan olduğunu kastetmekle kendisi ancak Allah'ın ismiyle Allah'ın hesabını aldığını bilerek, Allah'a minnet ve şükranla mukabelede bulunsun. İyelen Együhe-l-Aziz, insan halden ve fikren, hakaik-i ilahiyeye bakıp düşündüğü zaman, bilhassa namaz ve ibadet esnasında, gerek şeytan tarafından, gerek nefsi tarafından pek fena, pis ve çirkin vesveseler, hatıralar, sinekler gibi kalbe, akla hücum ederler. Bu gibi hevai, vehmi, Ve çirkin şeylerin dekliyle uğraşan adam, o vesveselere mağlup olur. Ancak onları mağlup edip kaçırmak çaresi, müdafaa'yı terk edip onlarla uğraşmamaktır. Evet, arılarla uğraşıldıkça onlar hücumlarını arttırırlar. Onlara karışılmadığı takdirde insanı terk eder giderler. Hem de o gibi vesveselerin ne hakaik ilahiyeye ve ne de senin kalbine bir mazavratı yoktur. Evet... pis bir menzilin deliklerinden, semanın güneş yıldızlarına, cennetin gül ve çiçeklerine bakılırsa, o deliklerdeki pislik ne bakana ve ne de bakılana bulaşmaz. Ve fena bir tesir etmez. Haşiye. O çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Belki kalbe yakın olan lümme şeytaniden geliyor. Mesela sen namazda, kâbe karşısında, huzuru ilahide, Ayatı tefekkürde olduğun bir halde şu tedaiye efkar seni tutup en uzak malaya niyat-ı rezileye eder. Mesela aynanın içindeki yılanın kimsali ısırmaz, ateşin misali yakmaz ve necasetin görünmesi aynayı terbiz etmez. İ'lem eyhes-sa'id <Sessizlik> nedir bu gurur ve nedir bu gaflet, nedir bu haşmet, nedir bu istiyana, nedir bu azam ol? Elindeki ihtiyar bir kıl kadardır. Ve iktidarın bir zerre kadardır. Ve hayatın söndü, ancak bir şule kaldı. Ömrün geçti, şuurun söndü, bir lem'a kaldı. Şöhretin gitti, ancak bir an kaldı. zaman geçti, kabirden başka mekan var mı, bir çare? Azine ve fakrına bir hak var mı? Emellerin nihayetsizdir, ecelin yakındır. Evet böyle aciz ve fakrınla iktidar ve ihtiyardan hali bir insanın ne bilecek hali haza <gazain> rahmet sahibi Halık-i rahime Böyle bir acizle itimat etmek lazımdır. O'dur herkese nukkay istinad. O'dur her zayıfe cihet-i istinad. Kâzihil münacaatu tehadberet fil kalbi hakeza bil beyanin parisi. Haşi'e bu parisi münacaat kısalığına rağmen çok uzun hakikatları ihtiva etmektedir. Ankara'da 35 sene evvel tap edildiği vakit, Afgan sefiri Sultan Ahmet çok beğenmiş ve Afgan Şahana bir adet bu münacattan hediye göndermiştir. Türkçe tercümesi İhtiyarlar Risalesi'nde ve 17. sözde olduğundan tercüme edilmedi müellif. Bu kısım müellifin kendi Türkçesidir. 1339 tarihinde Meclis-i Mebusan'a hitaben yazdığım bir hutbenin suretidir. Bismillahirrahmanirrahim. İnne's salate kana'a'l-mu'minine kitaben mawkuta. Şüphesiz namaz müminler üzerine belli vakitler için farz olarak yazılmıştır. Ey mucahid-i İslam, ey ehli sanu akit. Bu fakirin bir meselede onun sözünü birkaç nasihatını dinlemenizi rica ediyorum. Ezbele. Şu muzafferiyetteki harikulade nimet ilahiye bir şükran ister ki devam etsin. Ziyade olsun. Yoksa nimet şükrü görmezse gider. Madem ki Kur'an'ı Allah'ın tevzikiyle düşmanın hücumundan kurtardınız, Kur'an'ın en salih ve en katli emri olan salat gibi feraizi imtisal etmeniz lazımdır. Ta onun feyzi böyle harika suretinde üstünüzde tevali ve devam etsin. Saniyen, âlem İslam'ı mesrur ettiniz, muhabbet ve teveccühünü kazandınız. Lakin o teveccüh ve muhabbetin idanesi şair-i İslamiye'ye iltizam olur? Zira Müslümanlar İslamiyet hesabına sizi severler. Salsen bu alemde Evliyaullah hükmünde olan gazi ve suhedalara kumandanlık ettiniz. Kur'an'ın evamil katliyesine imtisal etmekle öteki alemde de o nurani güruha cefik olmaya çalışmak sizin gibi himmetlilerin şehnidir. Yoksa burada kumandan iken, orada bir neferden istindad nur etmeye müster kalacaksınız. Bu dünya gideniye şan ve şerefiyle öyle bir meta değil ki, sizin gibi insanlar işba etsin, tatmin etsin ve maksudu bizzat olsun. Rabia'nın, bu millet İslam'ın cemaatleri, kendinden bir cemaatlamasız kalsa, fasık da olsa, yine başlarındakini mütedeyyin görmek ister. Hatta umum şarkta, Umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş. Acaba namaz kılıyor mu derler. Namaz kılarsa mutlak emniyet ederler. Kılmazsa ne kadar muktedir olsa nazarlarında müttehendir. Bir zaman Beytüşşebap aşağı elinde isyan vardı. Ben gittim sordum. Sebep nedir? Dediler ki kaymakamımız namaz kılmıyordu. Rakı içiyordu. Öyle dinsizlere nasıl itaat edeceğiz? Bu sözü söyleyenler de namazsız hem de eşkiah diler. Hamisen, Enbiya'nın -di ekseri şartta ve hükema'nın a'lebi kartta gelmesi Kaderi i ezeli'nin bir cemzidir ki, şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir. Akıl ve felsefe değil. Şarkı intibaha getirdiniz. Fıtratına muafut bir cereyan veriniz. Yoksa sayiniz ya heba en diler ve ya muhakkak kalır. Sadisen, Hasmınız ve İslamiyet düşmanı olan frenkler, dindeki lafaklığınızdan pek fazla istifade ettiler ve ediliyorlar. Hatta diyebilirim ki, hasmınız kadar İslam'a zarar veren, dinde ihmalimizden istifade eden insanlardır. maslahat ı İslamiye ve Selamet-i Millet namına bu ihmali amale tedbir etmeniz gerektir. Görünmüyor mu ki, ittihatçılar o kadar harika azim ve sabat ve fedakarlıklarıyla... Hatta İslam'ın şu intibahına da bir sebep oldukları halde, bir derece dinde la tavrını gösterdikleri için dahildeki milletten nefret ve tezyif döndüler. Hariçteki İslam'lar bindeki ihmallerini görmedikleri için hürmeti verdiler. Sadihan, âlem küfür bütün vesaitiyle, medeniyetiyle, felsefesiyle, künunuyla, misyonerleriyle, âlem-i İslam'ı hücum, ve maddeten uzun zamandan beri galebe ettiği halde, Alem İslam'a dinen galebe edemedi. Ve dâhili bütün firâkı, galle-i İslamiyede, birer kemiye-i kalide-i muzrra suretinde mahkum kaldı. Ve İslamiyet metanetini ve salâbetini sünnet ve cemaatle muhafaza eylediği bir zamanda, la-u baliyane, Avrupa medeniyet-i hadise kısmından süzülen bir cereyan-ı bid'at-târâne sînesinde yer tutamaz. Demek âlim İslam içinde mühim ve inkılapvari bir iş görmek, İslamiyet'in de desatirini inkıyatla olabilir, başka olamaz. Hem olmamış, olmuşsa da çabuk ölüp yenilir. Saminen, zaaf dine sebep olan Avrupa, medeniyet-i safihanesi yırtılmaya yüz tuttuğu bir zamanda, ve medeniyet-i Kur'an'ın zuhura yakın geldiği bir anda, lakaydane ve imankârane müspet bir iş görülmez. Merkice, Fahribkârâne iş ise bu kadar rahnelere ma'ruz kalan İslam zaten muhtaç değildir. Tasihan, sizin bu istiklal harbindeki muzafferiyetinizi ve Ali hizmetinizi takdir eden ve sizi can-i dilden seven cumhur-i müminindir. Ve bilhassa tabakaya avamdır ki sağlam Müslümanlardır. Sizi ciddi sever ve sizi tutar ve size minnetbardır ve fedakârlığınızı takdir edenler ...ve intibaha gelmiş encesin ve müthiş bir kuvveti size takdim ederler. Siz dahi evamir Kur'aniye-i imtisalle onlara iktisal ve istinad etmeniz maslahati ı İslam namına zaruridir. Yoksa İslamiyet'ten tecerrik eden, bedbaht, milliyetsiz, Avrupa mektronu Frenk mukallipleri... ...Avam-ı Müslümin'e tercih etmek maslahat-ı İslam'a münafi olduğundan... ...âlemi İslam nazarını başka tarafa çevirecek... ...ve başkasından istimdat edecek. Haşire. Bir yolda dokuz ihtimali helatek, tek bir ihtimali necat varsa... ...hayatından vazgeçmiş, mecnun bir cesur lazım ki o yola sürük etsin. Şimdi, 24 saatten bir saati işgal eden farzlamaz gibi... ...zaruriyat-ı diniye de yüzde doksan dokuz ihtimali var. Yalnız daflet ve tembellik hasiletiyle bir ihtimal zararı dünyevi olabilir. Halbuki feraizm terkinde 99 ihtimali zarar var, yalnız gaflet ve galalete istinad, tek bir ihtimali neçet olabilir. Acaba dilde ve dünyaya zarar olan ihmal ve feraizin terkine ne bahane bulunabilir? Hamiyet nasıl nisabe eder? Bahusus bu gürûl mücahidin ve bu yüksek meclisin efali taklit edilir. Kusurlarını millet ya taklit veya tenkit edecek İkisi de zarardır. Demek onlarda da hukukullah, hukuku ibadı da kazammun ediyor. Sırrı tevatur ve icma'ı kazammun eden hassız ihbaratı ve delaili dinlemeyen ve safsatay nefis ve vesese-i şeytandan gelen bir rehmi kabul eden adamlarla hakiki ve ciddi iş görülmez. Şu inkılab-ı azimin temel taşları sağlam gerek. Şu meclis-i âlinin şahsiyet-i sahip olduğu kuvvet cihetiyle manayı saltanatı deruhte etmiştir. Eğer şair-i İslamiye'yi bizzat imtisal etmek ve ettirmekle manayı hilafeti dahi vekaleten deruhte etmezse hayat için dört muhtaç fakat anane-i ile günde laakal nah beş defa dine muhtaç olan şu fıtratı dozulmayan ve lehriyat-ı medeniyayla ihtiyacat-ı ruhyesini unutmayan bu milletin hacat dingesini Meclis takmin etmezse bil mecburiyya. Ma'na-i hilafeti tamamen kabul ettiğimiz isme ve lafza verecek. O manayı idame etmek için kuvveti dahil verecek. Halbuki meclis elinde bulunmayan ve meclis tarihtiyle olmayan böyle bir kuvvet. İnşikak-ı asaya sebebiyet verecektir. İnşikak-ı asa ise وَاتَسِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın dinine ve Kur'an'a hep birlikte sın sıkı sarının ayetine zıttır. Zaman, cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahs-i manevi daha metinidir. Ve temfizi, ahkam-i şer'iye'ye daha ziyade muhtekirdir. Halife-i şahsi ancak ona istinadla vezaifi de ruhta edebilir. Cemaatin ruhu olan şahs-i manevi eğer misukin mi olsa... ziyade kemal ve kamil olur. Eğer fena olsa pek çok fena olur. Perdin iyiliği de fenalığı da mahluttur. Cemaatün ise daire mahluttur. Haricen karşı kazandığınız iyiliği dahildeki fenalıkla bozmayınız. Bilirsiniz ki ebedi düşmanlarınız, zıtlarınız, rakibiniz İslam'ın şairini tahrip ediyorlar. Öyleyse zaruri vazifeniz şairi ihya ve muhafaza etmektir. Yoksa şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımdır. Şairde tehavun, zaaf-ı milliyeti gösterir. Zaaf ise düşmanı tevkif etmez, teşhiz eder. Niyamel Mevla ve Niyamel Nasir O ne güzel dost ve o ne güzel yardımcıdır. Hasbunallahu ve nimel Vekil Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. İylem eyyühe'l aziz Ey aziz kardeşim bil ki Eyulan eyha'l aziz Hakaki imani ispat için irad edilen burhan ve delilleri tetkik ederken şu kocaman neticeyi bu zayıf nahif delil din edemez diye tenkidatta bulunma zira zafiyetiyle itham ettiğin o delilin insanında ve solunda bulunan takiye kuvvetleri ve kut'a'ları pek çoktu evet islamiyetin sıtkana delalet eden şahitlerden şehitlerden burhanlardan delillerden emarelerden her birisi, o müdafaa meydanında arkadaşını himaye etmekle sıhat raporunu imzalayarak sağlam olduğunu haslık eder. O da onun ilim haberine ehl-i olur. Çünkü hakaik-i imaniyede hedef subuttur, nefi değildir. Sabit olan bir şeyi gösterenlerin biri bilgididir. Zira subutta gösterenlerin gösterme tarzları birbirine uygun ve muhafık olduğundan Her birisi ötekileri tezkiye ve tasdik etmiş olur. Nefî cihetinde, nefî edenlerin şehadetlerinde tevafık yoktur. Nefîlerine mütehalif esbat gösterirler. Bunun için şehadetleri bir, bir diğerinin sahatine delil olamaz. Çünkü tevafık yok. Eyölen eyyühel Bazen bir şeye şiddetli muhabbet o şeyin inkarına sebep olur. Ve keza şiddet-i ve gadayet azamet, aklın ihatasızlığı da inkara sebep olur. İyilen eyyühe'l aziz. Hanzale'nin çekirdeğinde... Hanzane ağacının demiş ve dahil olduğu gibi... ...cehennemin de küfür ve dalalet tohumunda... ...müstakil bulunduğunu... ...şuhuri bir yakınla müşahede ettim. Ve keza... ...nasıl ki hurmanın çekirdeği hurma ağacına hamilidir. Aynen öyle de. İman tabbesinde de... ...cennetin mevcut olduğunu... ...haps ile gördüm çünkü... o çekirdeklerin ağaçlara tahavvül ve inkılapları garip olmadığı gibi, küfür ve galalet manası da tazib edici bir cehennemi, iman ve hidayette bir cenneti imtaç edeceğinde istibat yoktur. bir Ey Ölem Eyyühe'l-Aziz, tohum olacak bir habbenin kalbi, yani içi delindiği zaman elbette sümbürlenip neşbine mağbulamaz, ölür gider, kezalik eleyle tabir edilen enaniyetin kalbi, allah allah zikrinin şu'a ve hararetiyle yanıp denilirse büyüip gaflet ve fil ve halik-i ve arza isyan edemez o zikri ilahi sayesinde ene mahvolur işte nakşidendiler Zikir hususunda ittihaz ettikleri zikri hafi sayesinde kalbin tetiyle ene ve enaniyet mikrobunu öldürmeye ve şeytanın emirberi olan nefs emmarenin başını kırmaya muvaffak olmuşlardır kezalik kadiriler de zikr-i cehri sayesinde tabiat tağlıklarını harumar etmişlerdir. Âlimde her şeyin yüzünde hikmet eserleri göründüğü gibi en uzak, en geliş, en ince kesretin tabakaları üstünde de hikmet, ihtimam eserleri görülmektedir. Evet kesret ve tekessürün müntehası ve neticesi olan insanın sahipi ve içinde, cephesinde, cildinde, ellerinin içlerinde, kalem kaderle pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır. Malumdur ki, insanın şu sayfalarında yazılan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler, ruh insaniyede bulunan manalara, maneviyatlara delalet ettikleri gibi, fıtratında kader tarafından yazılan mektupları ve işaretleri vardır. Arkadaş, insanın geçen sayfalarına kaderin yazdığı haşiye, tesaduf ve ittifakın duhuline bir mentez bırakmamıştır. Ey Ölamin, ey Gühel Şu dünya hayatına muhabbetle müptela olan bazı insanlar, o hayatın vücuda gelmesinden mahsat ve gaye, yalnız o hayata hizmet ve o hayatın bekası olur, başka bir faydası olmadığını, yani fatir-hakimin zevül hayatta ve cevher-i insanin yettevedia olarak koyduğu bütün cihazat-i acide ve teçhizat-i harifene, seliv-ü olan şu hayatın ruhsıyla bekası için verildiğiniz verildiğini diyorlar Halbuki kaziye öyle olduğu takdirde kainattaki gayr-ı mütenahim izanların şehadetleriyle sat alemde görünen hikmet, inayet, intizam, adem-i abesiyeti olan delil ve bürhamların makuse olarak abesiyete, israfa, intizamsızlığa, adem-i hikmete delil ve bürham olmaları lazım gelecektir. Arkadaşlar, şu dünyevi hayatın faydaları pek çoktu O faydalardan hayat sahibine, tasarruf ve hizmetin hissetinde bir hisse ayrıldıktan sonra batı kalan gayeler, semereler, fatur-ı hakime racidir. Evet insan ve insanın hayatı, Esma-ı İlahiyenin tecelliyatına bir tarladır. Ve cennette Rahvet-i İlahiyenin envaının cilvelerine masthardır. Ve hayat-ı ukrediyenin harika, ve gayr-i mütenahi için bir fidanlık veya bir çekirdektir. Demek insan bir sefine katlanı gibidir. Sefinenin gayr-i faydalarından, katlanın alaka ve hizmetin nisbetinde kendisine verilir. Baki kalanlıkısın sultana racidir. İnsan da sefine vücuduyla alakası derecesinde o vücudun hayatlar semeratından hissesini alır. Mütebakisi sultana eziliye aittir. İnanem eyyuhel aziz, dünyanın lezzetleri, zevkleri ve ziynetleri, halikamızı, malikimizi ve Mevlamızı bilmediğimiz takdirde cennet olsa bile cehennemdir. Evet öyle gördüm ve öyle de zevk ettim. Bilhassa şıkkatin ateşini söndürecek marifetullah'tan başka bir şey var mıdır? Evet marifetullah olduktan sonra dünya lezzetlerine iştah olmadığı gibi cennete bile iştiyat geri kalır. İyvelen eyyühel aziz, dünyada cereyan eden ve husule gelen her bir şeyin iki veçi vardır. bir ahirete bakar ki, nefsül emirde en sabit, en ağır bu vecihtir. İkincisi dünyaya, nefsine ve hevaya bakar. Bu vecih, hakaret, kiffet ve zevalden öyle bir mevki dedik ki, kalbin teessürüne, teellümüne, ısparadına, düşüncelerine baiz olacak bir kıymetli değildir. İyvelen eyyühel aziz, İnsanların öyle evdehleri vardır ki, şeffaf bir zerrede şemsin kimsalini veya bir çiçeğin renginde şemsin tecellisini görse, şemsin o kimsal ve tecellisinden hakiki şemsin bütün levazımatını, hatta alemi merkez olmasını ve seyyaratı olan cezbini talep edip isterler. Mahaza, o zerrede veya o çiçekte gördüğü kimsal ve tecellinin bir arızadan dolayı kayboldukları zaman, basar ve basiretinin körlüğü dolayısıyla hakiki şems'in inkârına zahab ederler. Ve keza o eblehler tecelliyle husule gelen vücud-u zilli, vücud-u hakiki ve asli'den fark edemezler. Birbiriyle iltivas ederler. Bunun için bir şeyde şems'in kimsalini, gölgesini gördükleri zaman şems'in hararetini, ziyasını vs. hususiyyatını da istemeye başlarlar. Ve keza o eblehler sinek, böcek, Vesair küçük ve hasıç şeylere bakarken, onlarda pek yüksek bir eser-i sanat ve hikmet görmekle derler. Sami bunlara pek fazla ehemmiyet vermiştir. Bir sineğin ne kıymeti olabilir ki bu kadar masraflara, külfetlere muhal olsun? Arkadaş, bu gibi evlehlere ikna ve işkellerine def için dur şeyin bilinmesi lazımdır. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ın rugubiyetinin kemaliyle alakadar olan her şey, onu tavsih eder. Fakat o şeyin rububiyetine mazhar olduğu münasebetiyle kemalinin de mahalli tecellisi olur. Fakat o kemalle muttasıf olamaz. İkincisi, her şeyden Cenab-ı Hakk'ın nuruna bir kapı açılır. Bu kapılardan birisinin kapanması, gayrimükenah-i sair kapılarında kapanmasını istizam etmez. Fakat hepsinin bir miftah ile açılması mümkündür. Üçüncüsü, ilm-i muhitten il'ikas eden kader. Her şey de Esma-i Nuriye'den bir hisse tersim etmiştir. Dördüncüsü. اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَّذَ شَيْعَاً اَنْ يَكُنْ وَلَهُ Bir şeyin olmasını murad ettiği zaman, onun işi sadece on demektir. O da onu verir. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْقُكُمْ اِلَّا كِنِرْسٍ مَاحِدَ Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Bu ayetlerin sarahatına göre... Her şeyin vücudu tüm emriyle bağlı olduğu gibi, bütün eşyanın icat ve sonradan ihyaları bir nefs-i vahidenin icat ve ihyası gibidir. Demek icat Cenab-ı Hakk'a israf edilirse bu kadar rahat ve kolay olur. Ama esnaba veya eşyanın kendilerine israf edildiği zaman, bütün ukalanın ve ebdehlerin hükümlerinden neş'et eden muhalatı kabul etmeleri lazım gelir. i̇hlan ı aziz Kur'an-u beyan, hakikatları durud ve emsalli beyan ediyor. Çünkü daire-i uluhiyyete ait, hakaik-i mücecrede, daire-i mümkinahta ancak misallerle temesul ve tavanzun eder. Mümkün ve miskin olan insan da, daire-i imkanlı misallere bakarak, fevkinde bulunan daire-i vücubun şuunatını, ahvalini düşünür. İ'lâm Egyel-Aziz, Her şeyin içine melekut, dışına da mülk denir. Bu itibarla insan ve kalp birbirine hem zarf hem mazlut olur. Çünkü insan mülk ciyetiyle kalbe olur, melekut ciyetiyle de mazlut olur. Bu kaide arş ile kevn hakkında da tatbik edilir. Şöyle ki, arş, zahir, batın, evvel, ahir isimlerinin halita ve parışığıdır. Bu halitada dahil olan isim zahir itibarıyla arş, mülk, kevn, melekut olur. İsmi i bâtın itibariyle arş, melekut, kevn, mik olur. Demek arşa ismi zahir nazarıyla bakılırsa, kendisi zarf, kevn de mazruf olur. İsmi i bâtın gözüyle bakılırsa, kendisi mazruf, kevn, zarf olur. Ve keza, ism evvel itibariyle, ve tâne arşuhu alel-mâ, arş, su üzerindeyken, ayetinin işaret ettiği kevn'in vidayetini içine alıyor. Ve ismi i itibarıyla itibariyle, Sakful cenneti arşurrahman, cennetin damı Rahman'ın arşıdır. Hadis-i şerifinin ima ettiği kevnin nihayetini içine alıyor. Demek arş öyle bir halitedir ki, şu dört isimden aldığı hisselerle kevn ve vücudun sağını solunu, üstünü ve altını ihata etmiş olur. İmran Eccel Aziz Aciz midanın madenidir, ihtiyaç duanın menbaıdır. He ya Rabbi, ya Haliki, ya Maliki, Seni çağırmakta hüccetim, facetimdir. Sana yaptığım dualar ve üddetim, taketimdir. Vesilen futtanihiyle vefakrımdir. Hazinem, aczimdir. Ve sülmalim, emenlerimdir. Şefi'im, habibim aleyhissalat vesselem ve rahmetindir ah eyle. Mağfiret eyle ve merhamet eyle ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, alim. Zeml-ul-ubal. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle bir Allah'a hamd, medih ve senalar edeski. Şu alem-i kebir onun icadıdır. Ve insan denilen şu küçük alemde onun iddaıdır. Biri inşası, diğeri binasıdır. Biri sanatı diğeri sırasıdır. Biri nakşı, diğeri zimniyetidir. Biri rahmeti, diğeri nimetidir. Biri kudreti, diğeri hikmetidir. Biri azameti, diğeri rububiyetidir. biri mahluku diyarımızınudur biri mümkün diyarımızın ucuştur biri mescidi bir yere aktığıdır evet bütün bu şeyler ezzasıyla beraber Allah'ın mümkün ve malı oldu mecaz varı ve mühürleriyle sabittir Allahu liyaka al'l ard ve sema in neşhiduka ve jami'a masnu'atik ve jami'a kuntik bi enneke ente Allah la ilaha illa ente muhtekela şerikele ve ne-sta'gpiru-ke ve ne-tu'bu ileyh. Ve neşhedu enne Muhammeden abduke ve rasuluhu. Erseltehu rahmeten bil alemin. Allahumme salli ve sellim aleyhi kema cunasibu hürmetahu. Ve kema yeliku bir rahmetike ve ala alihi ve seftihi ecma'in. E'y arz ve semanın kayyumu olan Allah'ım! Seni ve senin bütün masluatını ve mahlukatını şahit tutarak ilan veris sen, Kendisinden başka hiçbir hak mâbık bulunmayan Allah'sın. Sen birsin, şeritin yoktur. Günahlarımızın aklı için sana dönüyor ve istiğfar ediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed'in, senin kulun ve Resulün olduğuna da şehadet ediyoruz Allah'ım onun hürmetine nasıl münasip ve senin rahmetine nasıl layıksa, ona ve bütün âl ve ashabına öylece salat ve selam edin. I'lâm, eyyha'l-azîz. Her kim kendisini Allah'a mal ederse, bütün eşya O'nun lehinde olur. Ve kim Allah'a mal olmasa, bütün eşya O'nun aleyhinde olur. Allah'a mal olmak ise, bütün eşya yeter ve her şeyin O'ndan olduğunu ve O'na vücu ettiğini bilmek de olur. I'lâm, eyyha'l-azîz. Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği vücutla, vücuda lazım olan şeyler, temlik suretiyle değildir. Yani senin mülkün ve malın olup istediğin gibi tasavvuf etmek için verilmemiştir. Ancak o gibi nimetlerde Allah'ın rızasına muvafık, kasavvuf edilebilir. Evet bir misafir ev sahibinin izine ve rızasına muvafık olmayacak derecede, yemeklerde, vesair şeylerde israf edemez. İylem Eyyihel Asis Gözleri küsup tutmuş bazı adamlar, gözleri önünde hukuka gelen gayr-i mahdut, hususi faşir ve neşirleri, Kör gözleriyle gördükleri halde kıyamet-i kübrayı ve haş nasıl istiyarab ediyorlar? Acaba çiçek açıp semere veren ağaçlarda her sene icat edilen meyvelerin haşir ve gördükten sonra haş-ı umumi'yi istifad eden sıkılmaz mı? Eğer onlar şuhudi bir yakın ile haş-ı görmek isterlerse akılların da beraber bulundurmak şartıyla yaz mevsiminde küleyar bahçesine girsinler. Acaba ağaç dallarından sallanan o tatlı, ballı, nazif, latif kudret mucizeleri, o mahlukat-ı latife, evvelkisinin yani ölüp giden severatın aynı veya misli değil midir? Eğer insanlarda olduğu gibi o meyvelerde de bahtet ruhiye olmuş olsaydı, geçmiş ve gelen yeni meyveler birbirinin aynı olmaz mıydı? Fakat ruhları olmadığı için aralarında aynı ayniyete yakın öyle bir misliyet vardır ki, ne aynıdır, ne aynıdır. ve ne de gayrı tevfiyeti gösterir. Acaba semerattaki bu vaziyeti gören haşrı istibat edebilir mi? Ve keza, manevi asansörlerle lazım olan erzat ve gıdalarını ağacın yüksek dallarına çıkartmakla, tebessümleriyle arz dirar eden but ve kayısı gibi meyveleri kuru ve camit bir ağaçtan ihraç ve icat etmekle, o kuru ağacı acip bir vaziyete ve hayattar antika bir şekle koyan kudret-i ezeliyeye Taş-u-mûmî gelir mi Haşa! Bu latif nazik mesmuatı, o ağaçlardan ihraç eden kudrete hiçbir şey ağır gelmez Bu bedihi bir meseledir. Fakat gözleri kör olanlar göremiyorlar Iyalan Egyiha'l-Aziz Kur'an-u-Murciz-ül-Beyan'ın her bir bütün Kur'an'ın münderecatını icmalen istuva ettiği gibi, sair surelerde zikredilen makası, ve mühim kıssaları da kazanman Bundaki hikmet, Kur'an'ı tamamen okumaya vakti müsait olmayan veya ancak bir kısmını veya bir suresini okuyabilen insanlar, Kur'an'ın hepsini okumaktan, hasıl olan sevaptan mahrum kalmaması var. Evet, mükellefin arasında bulunan ümmiler ancak bir sureyi okuyabilirler. İrcazi Kur'an onları da tam sevap kazanmaktan mahrum etmemek için, bu nükte icaziyeyi takip ederek, bir sureyi tam Kur'an hükmünde kılmıştı. İvlen eyyühe'l aziz, maddiyattan olmayan, bilhassa mahiyetleri mütebain olan bir çoklukta tasavvuf eden bir zatın, o çokluğun her birisiyle bizzat mübaşere ve mualecesi lazım değildi. Evet, asker neferatı arasında bir kumandanın tasavvufatı, tanzimatı ancak emir ve iradesiyle husura gelirdi. Eğer o kumandanlık ve işleri neferata havale edilirse, her bir neferin bizzat mübaşere ve hizmetiyle veya her bir neferin bir kumandan kesilmesiyle vücut bulacaktır. Binaenlerim, Cenab-ı Hakk'ın mahlukatındaki tasavvufu yalnız bir emir ve iradeyle olur. Bizzat mübaşerefi yoktur. Şems'in kainatı tencül ettiği gibi. İylem Elgihal Aziz. İnsan, yaşayış vaziyetince, bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir. Evet, hayat apartmanı yıkılıyor, ömür tayyaresi şimçek gibi geçiyor. Zaman ve sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Arz sefinesi de, süratle giderken temur-u sahab, bulutların geçişi gibi geçip gider ayetini okuyor. Sefine-i arz süratle gülürken, Dünyanın gayrimeşru lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin bakacağı düşünürsün. Binaenaleyh o zehirli dünya otlarına bakıp el uzatma. Firakın elemi felaki lezzetinden ağırdır. Ey nefse emlâre sana tabi değilim. Sen istediğin şeye ibadet et ve istediğin şeyin peşine düş. Ben ancak ve ancak beni yaratır. Şems ve kamer ve arzı bana eden tatırı hakim-i zulcelâle Ve keza kadar muhiyyitinde uçan hayyare-i-umre veya hayat dağları arasında açılan uhdut ve tünellerinden şimşekvari geçen zamanın şimen bindirerek ebed-ül-abad memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir tünelinin kapısına serk eden Halık-i medet istiyorum. Ve teza hiçbir şeyi dualarıma, istigaselerime, ve niyazlarıma hedef ittihaz etmem. Ancak küre arzı harekete getiremem. kelep çatlarını durdurmaya ve şems ve kamerinin yerleştirilmesiyle zamanın hareketini keskin ettirmeye ve vücudun şahikalarından yuvarlanıp gelen şu dünyayı sakin kılmaya kadir olan kudreti i nihayetsiz Rabbi Zülcalale dualarını, niyazlarını arz ve takdim ediyorum. Çünkü her şeyle alakadar amal ve mukanslım vardır. Ve keza kalbine vaki olan en ince, en gizli hatıraları ışıklığı, ve kalbim'in n'u'yun ve emellerini katmin ettiği gibi, akıl ve hayalimin temenni ettikleri saadet-i vermeye kadir olan zat-i ma'ada, kimseyi ibadet etmiyorum. Evet, dünyayı ahirete kalbetmekle, kıyameti koparan kudret muktebirdir, acizneyidir. Bir zerre o kudretin nazarında gizlenemez, şems büyüklüğüne güvenerek o kudretin elinden kurtulamaz. Evet, O'nun marifetiyle elemler lezzetlere inklad eder. Evet, O'nun marifeti olmazsa, ulum evham'a tahavvul eder. Hikmetler illet ve belalara tebeddül eder. Vücut ademe inklad eder. Hayat ölüme ve nurlar zulmetlere ve lezaiz günahlara tahavvul eder. Evet, O'nun marifeti olmazsa, insanın ahbabı ve mal ve mülkü insana ağda ve düşman olurlar. Deka bela olur. Kemal teba olur.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 Ezel'den ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi yalnız duadır. Evet kulma yâ beulikum rabbiylevla duakum. De ki eğer duanız olmasa Rabbin katında ne hemliyetiniz var. Ayet-i kerimesi bu hakikatı penlir ve ispati tahkidir. Öylesi. Çocuğun ele yetişemediği bir şeyi peder ve validesinden istediği gibi at de. aciz ve fakriyla Rabbuna iltika eder ve harikundan ister. E'lham e'l-aziz. Eşyada görünen nev'i ve ferdi vahdetler saniyedeki sırr-i vahdetten neşret etmiştir. Çünkü kuvvet dağılmıyor. Bir kısmına çok, bir kısmına az sarf edinmekle kudrette kuvvetin tecezzi ve inkisamı olmuyor. Eğer vahdet olmasaydı, kudretin yaptığı sarfiyyatta tefavut olsaydı, masnuatta da tefavür ve imtisamsızlık olurdu. Demet Kudret'in vahdetle beraber masluata yaptığı tasarrufu şemsin tenbiri gibidir ki bir şems vahit ve küllü, bila tefavür her şeyi ziyalandırdığı gibi tecellisiyle de her şeyin yanında mevcuttur. Binaenaleyh mümkünat dairesi etrafından tavzif edilen miskin, cami, meyyid ve ismi nura mesaf, şemste sırr-ı vahdet sayesinde Bu kadar imtizamlı tasarruf olursa şems ezeli, Sultan-ı ebedi, Kayyum-ı sermeli, Vâcik-i vücud, Vâhî-i Ahad'ın maslûatâ tasarrufu nasıl olacaktır? İ'lem-ülgühe-l-Azîz Sâni'nin en sadık şahitlerden birincisi cüzi ve külli eşyalarda görünen vahdetlerdir. Çünkü herhangi bir şey zerreden âleme kadar vahdetle mutfasıh ve alâkadardır. Öyleyse Sâni'de de vahbet var, öyleyse sâni ahattır. İkincisi, her şeyde kabiliyetinin niyakatına göre bir kemal-i vardır. En âdi, küçük, nebâti ve hayvâni bir şeyde, kör gözler bile gördükleri öyle bir antika eseri i sanat vardır ki insanları hayretle müratır. Üçüncüsü, her şeyin icat ve inşasındaki suhulettir. Gözle görünen sanattaki suhulet, ispatat, delile muhtaç değildir. E' alam e' al-aziz. Köre-i arz mahasisinda me'pulat ve me'rrubat ve libas ve sa'i ihtiyaçlarınızı temin ediyorsunuz. Parasız aldığınız bu malları ilahi hazineden almayıp birer birer esbaaba yaptıracak olursanız, acaba bir mar tanesini ne kadar zamanlarda elde edip ne kadar pahalı anacaksınız? Çünkü onak bütün eşya ile alakadadir. Az bir zamanda, az bir kıymet ve husule gelmesi imkan taricidir. Ve aynı zamanda ondaki zinnet, intizam, sanat, raiha, hat ve koku gibi lakıb şeylerden anlaşılıyor ki, onlar tanesi öyle değil sani'in masnurudur ki, icadında külfetle müba şeref yoktur. Mesele böyle olduğu halde, haşeratın zevk ve heveslerini tatmin için, her bir noktasında bin türlü ircan ciddipleri bulunan, o küre-i mağazasındaki eşyanın yaşı yaşıursuz, hissiz, iradesiz, ilimsiz, İhtiyarsız, kemansızdır ki bu kadar bol zil filmet antika eşyayı parası dağıtıyor. Bu batıl ihtimal ispata muhtaç olmayan dediği bir hakikattır. Veya o hazine sahibi, o hazineyi ahirete gitmek üzere gelip muhakkaten kalan insanlara ilahi ve rahmani bir sefer olarak yaratmıştır. O hazine-i gaybde eşyanın icadı tüm emriyle bağlıdır. Ve bütün eşyanın melek-i gibi hakim, kadir, nürid, alim bir vacibül vücudun yet-i kutretindedir. Mahaza, o ilahi sufradaki eşya yalnız insanlı hayvanların lezzet ve zevklerini tatmin için değildir. Her bir terdi müstehlikte zevil hayata ait cüz'i faydalardan başka, esma ilahiyenin tecelliyatına ve faaliyetteki esrar ve şuunatına ait, Geir-i-metanâ hikmetler, gayeler vardır. Öyleyse bu ziyafet-i âmine ve bu feyz-i âmine bir kök kuvvetten meşret etmesi ve bu eşyanın semeratı sen gibi akıl ittifakı ve tesadüfün elme havalesi mahaldir. Çünkü o eşyanın intizamlı hakimane teşekküsatı ve şuurkarane muhkem hususiyyatı, kör tesadüf ve ittifakı reddediyor. Öyle de o sufrey rahmetdeki ucuzluk ve kolaylık ve çokluk o eşyanın bir cevab-ı mutlaktan, bir hakime mutlaktan, bir hadir mutlaktan geldiğini gösteren şahitlerdir. Kıyılan, ey esbab-ı insan, bilgi ki, sebebin halkı ve sebebiyetinin takdiri ve müsebbebin vücuduna lazım olan şeylerle teçhizi, kudretine nispetle zerreler ve şemsler, müsabi olan zatın tüm emriyle, müsebbebe falk etmesinden daha kolay, daha ekmel, daha âlâ değildir. İnanam Eccühel Aziz, dünyada görülen bilhassa nebati ve hayvani hayatlarda müşahede edilen ademler, idamlar, tebeddül ve teceddül emsalden ibarettir. İmanlı olan kimselere göre, zeval ve kirakının acısı değil, yerlerine gelen emsalleriyle risali mezzeti hasıl oluyor. Öyleyse, imana gel ki elemden emin olasın, kadere teslim ol ki selamette kalasın. E'lhan eyyuhel aziz! Asabiyeti cahiliye, birbirine tesamit edip, yardım eden gafle, balale, riyad-i zulmetten ünrekkeb bir maçıldur. Bunun için milliyetçiler, milliyeti mağbut ittihaz ediyorlar. hamiyet islami'i ise nur-i iman'dan inkas edip dalgalanan bir ziyadır. E'lhan eyyuhel aziz! Ehl-i İlhat ile ve bilhassa Avrupa mükallikleri ile münazarayla iştigal edenler büyük bir tehlikeye maruzdurlar. Çünkü nefisleri tezkiyesiz ve emniyetsiz olması ihtimaliyle pedricen kasımlarına mağlup olur ki, bir tarafane muhakeme denilen mursifane münazarada nefsi emmareye emniyet edilemez. Çünkü insaflı bir münazır, hayali bir münazara sahasında ara sıra kasımının ribasını giyer, ona bir dava vekili olarak onun lehinde müdafada bulunur. Bu vaziyetin tekrarıyla, dimağında bir tenkit lekesinin usule geleceğinden zarar verir. Lakin niyeti halis olur ve kuvvetine güvenirse zararı yoktur. Böyle vaziyete düşen bir adamın çare-i necatı, kazadın ve istihdardır. Bu suretle o lekeyi izane edebilir. İhlan Eylül Aziz, Bu küre-i arz misafirhanesi, insanların mülk ve malı değildir. Ancak insanlar amele gibi o misafirhanenin çeşit çeşit işlerinde ve tezminatında çalışırlar. Eğer küre-i arzın haricinden yabancı birisi gelip misafirhanenin bir mucize ve harika olduğuna ve insanların da aciz, Fakir muhtaç olduklarına dikkat ederse, bu insanlar bu binaya sahip ve saniy olacak bir iktidarda değildir. Ancak böyle harika bir masraun saniyide muciz numa olduğuna katliyetle hükmedecektir. Ve bu insanlar, o sultan-ı ezelinin makasıdığına çalışan amelilerdir. Bu ameliler, aldıkları ücretlerinden maada, bu binadan bir şeye malik ve sahip olmadıklarına tekraren tekme edecektir. Ve teza, o çiçeklerin zevil hayata karşı gösterdiği tebeddütlerine ve tahabbütlerine ve tebessümlerine dikkat eden anlar diye Bir, bir Hakim-i Kerim tarafından misafirlerine hizmetle muvazzaf bir takım hedaya ve behayadır ki, Sâmi ile Maslû arasında bir vesile-i ta'arruf ve tahbub olsun. Ey l nefis Sen her bir eserde muessirin azametini görmek istiyorsun. Fakat harici olan manaları zihri manalarda arıyorsun. Esma-i Isma'nın her birisinde bütün esmanın şuatını görmek istiyorsun. Her bir latifenin zevkiyle, bütün letaifin zevklerini zevk etmek istiyorsun. Her bir pisle tabi olan işleri, ...ve hacetleri ifa ederken... ...bütün hislerinin... ...işlerini beraber görmek istiyorsun. Bundan dolayı... ...evhama maruz kalıyorsun. İhlen, özgü Bir nimetin umumi... ...ve herkese şamil olması... ...kıymetinin azlığına... ...veya ehemmiyetsizliğine delalet etmez. Ve o nimetin... ...bir kasıt ve iradeden gelmemesine... ...emare olamaz. Mesela göz nimetinin... ...bütün hayvanlarda bulunması... senin göze olan şiddet ihtiyacını tahdit etmediği gibi, gözün kıymetini tenkiz etmeye de sebep dolamaz. Ve keza hususi ve tek bir nimetin tesadüfü mümkün olsa bile, umumi bir nimet ve hemen bir münimin eseri i ve iradesidir. Eylem eyyül aziz! Her bir zihayatın hayatında gayrimütenahi gayeler vardır. Bu gayelerden zihayata ait ancak dinde birdir. Baki kalan gayeler gayr mütenahi olan malikiyeti nispetinde hayatı icat eden zata aittir. Öyleyse, büyük bir mahlukun küçük bir mahluka tekebbür etmeye hakkı yoktur ve hakikate nazaran abesiyet de yoktur. Çünkü bir hayatın bütün faydaları bir zihayata ait değildir ki abes olsun. Evet, Satf-ı Arz'da her sene yapılan ziyafeti i ilahiye Ne İlahiyye, Mev-i halife olduğu münasebetiyle bir ikramdır. Yoksa hepsi O'nun istifadesi için değildir. Bir e yönen Eyyühel Aziz, insanın zihnine bazen şöyle bir versiyese gelir der. Sen de adi ve böcek gibi bir hayvansın. Hayvanlardan fazla ne kıymetin var? Hem de semavat ve arzı yedi kudretine alan Halik-ü e karşı ne meziyetin ve ne gibi bir hizmetin var ki seninle meşgul unsun. Bu vesveseye karşı şöyle bir hakikatı düşünmek lazım. 1- İnsan gayb-i mütenahî acil ve fakriyle beraber Cenab-ı Hakk'a imanıyla kudret ve dına ve izzetine mazhar olmuştur. İşte bu mazhariyetten dolayı insan hayvaniyetten terakki edip talife zemin olmuştur. 2- Cenab-ı Hak ihatay-ı kudret ve azametiyle insanın duasını işitir, hacatını görür. Ve semavat ve arzunun tedbiri o insanı da ışunmeye mani değildir. Sual. Cenab-ı Hakk'ın cihiyat ve hasis emirlerle ictigali azametine münafidir. Eh cevap. O ictigal azametine münafid değildir. Bil-akis. Adem-i ictigali azamet-i rubudiyetine bir nakisedir. Mesela. Şemsiz ziyasından bazı şeylerin mahrum ve hariç kalması şemse bir nakise olur. Mahaza. Bütün şeffaf şeylerde görünen şemsin kimsallerinin her birisi şems benimdir, şems yanımdadır, şems bendedir diyebilir. Ve zerrelerle şems arasında müzahane yoktur. Bütün mahlukat bilhassa insanlarda terdi olsun, nevi olsun, şerif olsun, hasis olsun, ilim, irade, kudret itibarıyla Cenab-ı Hakk'ın tecellisine mesajdır. Her bir şey, her bir insan. Allah yanımdadır diyebilir. Bilhassa insanın zaafı, fakri, aczi nisbetinde, Cenab-ı Hakk'ın kurbiyeti ve her bir şeyin Cenab-ı Hakk'la münasebeti olmakla beraber, o da münasebetlerdir. Ve gayrimütenahi acz ve fakri olan insan, gayrimütenahi kudret ve günah ve azameti olan Cenab-ı Hakk'la münasebeti ne kadar lakıhttır. Takdis ederiz o zaafiti. En büyük lütfu, en büyük azamete. en yüksek şefkati, en yüksek ceberuta ithal gibi. Nihayetsiz kurgu, nihayetsiz bu dilecen edip, zerrelerle şemsler arasında o kuvveti tesis etmiştir. birbirine zıt olan bu şeyleri cem etmekle derece-i azametini bir derece göstermiştir. Eylem Egyhel Aziz, imana ait bilgilerden sonra en lazım ve en mühim amal-i saliha'dır. Salih amel ise, Maddi ve manevi, hukuk-i ibad-a tecavuz etmemekle, hukuk da bir hakk ifa etmekten ibarettir. Ecnebilerden alınan maddi bilgiler, sanat ve terakkiyata ait ise lazımdır. Sepahete dair ise muzurdur. Allahumme ya irhamen rahimin, verham ümmete Muhammedin aleyhis salatu vesselam, ve nebbir kulube ümmet Muhammedin aleyhis salatu vesselam, bi nurul iman vel Kur'an. Ve nedir nurhanel Kur'an, ve azim şeriatel islam, amin. Ey erhamurrahimin olan Allah'ım, Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın ümmetine rahmet et, ve onların kalplerini iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Kur'an'ın nurhanlarını izhar et, ve islam dîmin yücel, amin. Habber. Cennet-i Kur'aniyenin semeratından bir semerenin ihtiva ettiği, Habbeni ku'yet, men shahi durahkem, turez meyve-i tevhid, yekşebnemen ezyem, turez mü'lu tencid. Ben tevhid meyveleriyle yuklu bir ağaç dalıyım, tevhid incileriyle dolu bir denizin damlasıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu lillahi ala dinil islam ve kemalil iman. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin lezi huve merkezu dairetil islam. ve وَمَنْبَعُ اَنْوَارِ الْا۪يمَانِ وَعَلَىٰ عَالِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَائِنِ مَا دَامَ الْمَلَوَانِ وَمَا دَامَ الْقَمَرَانِ Din-i islam ve Kemali iman için Allah'a hamdolsun. Dairi-i islamın merkezi ve envar imanın menba'u olan Muhammed ile onun bütün al ve asraabına gece gündüz, ay ve güneş devam ettikçe salat ve selam olsun. İhlen eyyheil aziz. Şu gördüğün büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, Nur Muhammedi aleyhissalatü vesselam o kitabın katibinin, kaleminin mürekkebidir. Eğer o alem-i kebir bir şecere tahayyül edilirse, Nur Muhammedi hem çekirdeği hem semeresi olur. Eğer dünya mücessem bir zihaya tarz edilirse, o nur onun ruhu olur. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse, o nur onun aklı olur. Eğer pek güzel, şaşalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse, Nur-u Muhammed'i onun anbeliydi olur. Eğer pek büyük bir saray farz edilirse, Nur-u Muhammed'i o Sultan-ı Ezel'in Makar-ı ve Haşmeti ve Tecelliyat-ı Cemaliyesi ile asar-ı sanatına havi olan o yüksek saraya nazır ve münadi ve teşrifatçı olur. Bütün insanları davet ediyor. O sarayda bulunan bütün antika sanatları, harikaları, Ve mucizeleri tarif ediyor. Halkı o saray sahibine, saniyine iman etmek üzere cazibedar, hayret efza davet ediyor. İyvelen eyyühel aziz. Hırkaç söceresinin semeresi insandır. Malumdur ki semere bütün eczanın en ekmeli ve kökten en uzağı olduğu için bütün eczanın hasiyetlerini, meziyetlerini havidir ve keza hıltat alemin ille-i gāiyyya hükmünde olan çekirdeği yine insandır. Sonra, o şecerenin semeresi olan insandan bir tanesini, şeceri İslamiyete islamiyete çekirdek iptihaz etmiştir. Demek o çekirdek, alem İslamiyetin hem banisidir, hem esasıdır. Fakat o çekirdeğin çekirdeği kalptir. Kalbin ihtiyaç-at alemin anemin elvaiyla, eczasıyla pek çok alakaları vardır. Esma-i bütün nurlarına ihtiyaçları vardır. Dünyayı dolduracak kadar o kalbin hem emelleri hem de düşmanları vardır. Ancak ganiy-i mutlak ve hafız-ı hakikiyle itminan edebilir. Ve kesa o kalbin öyle bir kabiliyeti vardır ki, bir harita veya bir teviste gibi bütün alemi temsil eder ve vahid-i ahabdan başka merkezinde bir şeyi kabul etmiyor. Ebedi, sevmediği bir bekadan maada, bir şeye razı olmuyor. İnsanın çekirdeği olan kalp, ubudiyet ve ihlas altında, İslamiyetle ıskah edilmekle, imanla intibaha görürse, nurani, misali, alem emirden gelen emirler, öyle bir şecere-i nurani olarak yeşil denir ki, onun cismani alemine ruh olur. Eğer o kalp çekirdeği, böyle bir terbiye görmezse, kuru bir çekirdek kalarak, nura inkılat edinceye kadar, ateşle yanması lazımdır. Ve keza o habbe-i kalp için pek çok hizmetçi vardır ki o hadimler kalbin hayatıyla hayat bulup inbisat ederlerse kocaman kainat onlara temizli ve seyrangah olur. Hatta kalbin hadimlerinden bulunan hayal mesela en zayıf, en kıymetsiz iken hapiste rezimdan da kayıtlı olan sahibini bütün dünyada gezdirir, ferahlandırır. Ve şahda namaz kılanın başını Hacer-ül Esred'in altına koydurur. Ve şahadetlerini hacer esvede muhafaza için tevdi etterir. Madem Beni Adem kainatın semelesidir. Nasıl ki bir harmanda başaklar dövülür. Tasviye neticesinde semeleler istitka ve iddihar edilir. Binaenaleyh. Haşir meydanı da bir harmandır. Kainatın başak ve semelesi olan Beni Adem'i intizar etmektedir. İy lamin eygyhel aziz. Şu görünen umumi alemde her insanın hususi bir alemi vardır. Bu hususi alemler umumi alemin aynıdır. Yalnız umumi alemin merkezi şemstir. Hususi alemlerin merkezi ise şahıstır. Her hususi alemin anahtarları o alemin sahibinde olup letaifiyle bağlıdır. O şahsi alemlerin saffeti, hüsnü ve kubhu, ziyası ve zulmeti, merkezleri olan eşkası tabidir. Evet, aynada iltisam eden bir bahçe, hareket, tegayyür vs. ahvalinde aynaya tabi olduğun gibi. Her şahsın alemi de Merkezi olan o şahsa tabidir, gölge ve misal gibi. Binaen aleyh, cisminin küçüklüğüne bakıp da günahlarını küçük zannetme. Çünkü kalbin kısavetinden bir zerre, senin şahsi aleminin bütün yıldızlarını küsurfa tutturur. İyvelen eyyüel 30 seneden beri iki tağut ile mücadelem vardır. Biri insandadır, diğeri ağrımdadır. Biri enedir, diğeri tabiattır. Birinci tağutu gayri kasti, gölgevari bir ayna gibi gördüm. Fakat o tağutu kasten veya bizzat nazar ehemmiyeti alanlar memrub ve kiralın olurlar. İkinci tağut ise onu ilahi bir samaat, rahmani bir sıbırat, Yani rakışlı bir boya şeklinde gördüm. Fakat gaflet nazarıyla bakılırsa tabiat zannedilir ve maddi günlerce bir ilah olur. Mahaza. O tabiat zannedilen şey ilahi bir sanattır. Cenab-ı Hakk'ı hamd ve şükürler olsun ki Kur'an'ın teyziyle, meskur mücadelem her iki tağutun ölümüyle ve her iki sanemin kırılmasıyla neticelendi. Evet, nokta, katre, zerre, şemme, habbe... kubab resalelerinde ispat izah edildiği gibi... ...menhum olan tabiat perdesi parçalanarak... ...altında şeriatı ı ilahiye... ...ve sanatı ı rahmaniye... ...güneş gibi ortaya çıkmıştır. Ve keza... ...fil delalet eden en eden... ...sani zülcelale olan hüye tebaüz etti. İğlen eyyühal aziz... Dünyada sana ait çok emirler vardır... ama ne mahiyetlerinden... Ve ne ahimetlerinden olmuyor. Biri cesettir. Evet cesedin dünç iken latif, zarif ve güzel gül çiçeğine benzerse de, ihtiyarlığında kuru ve uyuşmuş küş çiçeğine benzer ve tahavvül eder. Bir de hayat ve hayvaniyettir. Bunun da sonu ölüm ve zevaldir. Bir de gitti Bu ise zeval ve beka arasında mütereddittir. Daim-i bakiyenin zikriyle muhafazası lazımdır. Biri de ömür ve yaşamıştır. Bunun da hududu tayin edilmiştir. Ne ileri ve ne de geri bir adım atılamaz. Bunun için elem çekme, mahzun olma. Tahammülünden aciz, takatından hariç olduğun tuğle emel yükünü yüklenme. Biri de vücuttur. Vücut zaten senin mülkün değildir. Onun maliki ancak malikün mülktür. Ve senden daha ziyade senin vücuduna şefkatlıdır. Binaen aleyh. Malik-i Hakikî'nin daire-i emrinden hariç o vücuda karıştığın zaman zarar vermiş olursun. Ümitsizliği imtac eden hırs gibi. Biri de bela ve musibetlerdir. Bunlar zahildir, devamları yoktur. cevalleri düşünülürse zıtları zihne gelir, lezzet verir. Biri de sen burada misafirsin ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz.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 Dünyanın akıbeti ne olursa olsun, lezaizi terk etmek evladır. Çünkü akıbetin ne saadettir, saadet ise şu fani lezaizin terkiyle olur veya şekavettir. Ölüm ve idam imtizarında bulunan bir adam, sehbanın tezin ve süslendirilmesinden zevk ve lezzet olabilir mi? Dünyasının akıbetini küfür sayıkasıyla Adem'in mutlak olduğunu tebehum eden adam içinde terk-i lezaiz evladır. Çünkü o lezaizin zavaliyle vuku'a gelen hususi ve mukayyip ademlerden adem-i mutlakın emin elemleri her dakikada hissediliyor. Bu gibi lezzetler bu elemlere galebe edemez. İnan eyyühal aziz. Mer'ayı tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşları mushar olan bir koyun lisan-ı biz çobanın emri altındayız. O bizden daha ziyade faydamızı düşünürüz. Madem onun rızası yoktur, dönelim diye kendisi döner, sürü de döner. Ey nefis! Sen o konudan fazla asi ve dağın değilsin. Kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Biz Allah'ın kullarıyız. Sonunda yine ona döneceğiz. Söyle ve meci hakikiye dön. İmana gel, mükedder olma. O seni senden daha ziyare düşünecek.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 ve en devamlı şeylerin peşindedir, talebindedir. Halbuki umur-u dünyeviyeden herhangi bir emir olursa, kalbin istek ve amaline nazaran bir kıl kadardır. Demek kalp ebedül avada müteveccih açılmış bir penceredir. Bu fani dünyaya razı değildir. İyvelen eyyühe aziz, Kur'an semadan nazil olmuştur. Ve onun nüzulüyle semavi bir maide ve bir ilahiye de nazil olmuştur. Bu maide, tabakak-ı beşerin iştah ve istifadelerine göre ayrılmış saphalar havidir. O maidenin satında yüzünde bulunan ilk sapha tabakayı evama aittir. Mesela, اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَةَ رَقَّمْ فَتَتَقْنَهُمَا Gökler ve yer dikişik iken biz onları birbirinden toparıp ayırdık. Ayet-i Kerimesi, beşerin birinci tabakasına şu manayı ifham ve ifade ediyor. Semavad, ayas bulutsuz, yağmuru yağdıracak bir kabiliyet olmadığı gibi, arz da, kupkuru, nebatatı yetiştirecek bir şekilde değildir. Sonra ikisinin de yapışıklıklarını izale ve tek tek bir. birisinden sular inmeye, etikisinden nebatat çıkmaya başladı. Mezkur ayetin ifade ettiği şu manaya delalet eden, وَجَعَنَّا مِنَا الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ her canlı şeyi sudan yarattı, ayet-i Çünkü hayvani ve nebati olan hayatları koruyan gıdalar, ancak arz ve semanın izdivacından tebellük edebilir. Meskur ayetin, tabakay-ı ait safhasının arkasında, şöyle bir safhada vardır ki, Nur-u Muhammediye'den aleyhissalâtu vesselâm yaratılan, madde-i acimiyeden, sen bile şemsin, o nurun macun ve infisal ettirilmesine işarettir. Bu safhayı delaletiyle tehdit eden اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ Cenab-ı Hak her şeyden evvel benim nurumu yarattı olan hadis-i şeritidir. İkinci misal اَتَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاوَّلِ بَلْهُمْ ت۪ي لَبْسٍ مِّنْ حَلْقٍ جَلِيلٍ Onların ilk yaratılışı bize zor mu geldi ki tekrar diriltmekten aciz kalalım. Doğrusu onlar, ilk yaratılışlarını kabul ettikleri halde, yeni bir yaratıştan şüphe ediyorlar. Olan Ayet-i Kerime'nin, Tabak-ı ait safhasında şu mana vardır. Onlar daha açık olan, birinci yaratılışlarını şehadetle ikrar ettikleri halde, daha ehven, daha kolay ikinci yaratılışlarını uzak görüyorlar. Şu safhanın arkasında, haşir ve neşin pek kolay olduğunu tembir eden büyük bir dürham vardır.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 doktora git kafana tedavi etti bir E'lhamîn e'l-azîz. Nefsin belahet ve hamakatina bakti, bir rabbi muhtar-u hakim tarafından terbiye edildiğini ve orada rabbi memnun ve maslû olduğunu bildiğine ve bu temellük ve terbiyenin bütün efra, enva, ecnazda cari olmakla meselenin bir kaideyi i külliye şeklini aldığına ve bu feyzin sumullu olmakla bir nevi icma, ...ve fiili bir tasdika mazhar olduğuna nazaran... ...kanun ve düstur şeklinde olan hadiseye... ...ve kes bir külliyet eden kalbeye bakarak... ...kanaat ve itminan etmesi lazımken... ...bütün afakı cilvelendiren tecelliyat esmayı... ...kendisi de o cilvelerde hissedar olduğu halde... ...vasıta-ı tesettür ve alameti ihmal sanıyor. Güya o nefsinin fevkinde... ...onun bütün ahvalini kontrol eden kimse yoktur. Ve kendisini yaptığı fiillerinde...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 Ve sair mukadderat kalemi kaderle cephesinde yazılıdır. İsterse başını taşa vursun ki o yazıları silsin Fakat başı kırılır, yazıları bir şey olmaz ha. Ve illa muhakkak bilsin ki semavat ve arzın haricine kaçıp kurtulamayan insan, Halit Külse'nin rububiyetine muhabbet ve rıza dâde olmalıdır. İhlan Eyyül bir şeyin saniyi o şeyin içinde olursa aralarında tam bir münasebet lazımdır. Ve masluatın adedince saniyelerin çoğalması lazımdır. Bu ise muhaldir. Öyleyse sani maslu içinde olamaz. Mesela matbaa ile teksir edilen bir kitap yine bir adamın kalemiyle yazılıyor. O kitabın nakışları, hakları kendisinden sümdüllenmez. Katip de o kitabı sanatı içinde değildir. Ve illa intizamdan çıkar. Öyleyse masluun nakışları kendisinden değildir. Ancak kudret kalemiyle kaderin takdiri üzerine yazılıyor Yerlen eyyühe'l-azîz. Aklın pek garip bir hâli vardır. öyle Öyledir ye de tuğla sahibidir ki, bazen kainatı ihâta etmekle kucağına alıyor. Bazen daire-i imkandan çıkan en yüksek dairelere müdafileye çalışır. Bazen de bir katre suda boğulur, bir zerre içinde yok olur, bir kıl kaybolur. Mahaza. Hangi şeyde fena ve kaybolursa, bütün varlığı o şeye münhasır olduğunu bilir. ...ve hangi bir noktaya girse, ...bütün alemi beraberce götürmek isterim dedir. E'lham e'l-Aziz. Eğer dünyanın ve vücudun mülkiyeti, ...zilliyeti sende ise, ta'ahut, tahafuz, ...korku külfetleriyle nimetlerden vezzet alamazsın. Daima rahatsız olsun Çünkü noksanları tedarik, ...mevcutları telaf olmaktan muhafaza ile ...daima evham, korkular, meşakkatler muharolosun. Halbuki o nimetler, Mün'in-i Kerim'in taahhudu altındadır. Senin işin onun sofra ihsanından yiyip içmek ve şükretmektir. Şükürde bir zahmet yoktur. Bu akiz, nimetin lezzetini arttırır. Çünkü şükür, nimette inamı görmek demektir. İnamı görmek, nimetin zevâninden hasıl olan elemi def eder. Zira nimet zail olduğundan, Mün'im hakiki onun yerini boş bırakmaz. İsmiyle doldurur ve teceddülünden lezzet alırsın. ve evet, ahim da Allahum enilhamdu lillahi rabbil alemin. Onların duaları şu sözlerle sona erer. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Olan ayet-i kerime, aynı lezzet olduğunu delalet eder. Çünkü ham inam şeceresini nimet semeresinde gösterir. Ve bu vesileyle zeval nimetin tasavvurundan hasıl olan elem zail olur. Çünkü şecerede çok senere vardır. Biri giderse ötekisi yerine gelir. Demek kan aynı lezzettir. İnanın eyyühe'l aziz. Afaki malumat, yani hariçten, uzaklardan alınan malumat, evham ve vesveselerden hali olamıyor. Ama bizzat vicdani bir şuura mahal olan enfüsü ve dahi malumat ise evham ve ihtimallerden temizdir binaen aleyh. Merkezden muhiyete, dâhilden hârice bakmak lazımdır İylen eyyühelâzîz. küre arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i setiheyle gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Tadili büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza, beşeriyet ruhundan dünyaya nazır pek çok mentezler açmıştır. Bunların kapatılması ancak Allah'ın lütfuna mezhar olanlara müyesser olur. İylen eyyühelâzîz. Bir zerre, kocaman şemsi tecelliyle, yani in'ikas itibarıyla istiab eder, içine alır. Fakat küçücük iki zerreyi bizzat, yani hacimleri itibarıyla içine alamaz. Binaen aleyh, yağmurun, şemsin timsaline makez olan katreleri gibi, kainatın zerrat ve mürekkebatı, ilimle ve iradeye nüstenit, kudret-i nurani-i ezeliyenin tecelli ve in'ikas lem lem'alarına mazhar olabilirler. Fakat gözün içindeki bir hücre zerresi, asad, evride, şerayimde tesirleri görünen bir kudret, şuur ve iradeye menba olmaz Bu acil sanat, muntazam nakış, ince hikmetin iktizasına göre, kainatın her bir zerresi, her bir mürekkebatı, uluhiyyete mahsus, muhit ve mutlak sıfatlara menba ve mastar olması lazım gelir. Veya o sıfatlarla muttasıf şems-i ezeliğinin tecelliyat memalarına mahkes olmaları lazımdır. Birinci şıkta kainatın zerratı abedince muhalat vardır. Binaenaleyh her bir zerre o büyük yükün tahammülünden aciz olduğunu ikrarla, mucit, halik, rab, malik, kayyum ancak Allah'tır diye şehadetini ilan eder. Ve keza her bir zerre, her bir mürekkebat, muhtelif lisan ve delaletleriyle şu beyti terennin ediyorlar. Ebaratun aşet de, وَحُسْنِكَ وَاحِدٌ وَكُلُّنْ اِلَى اَذَاكَ الْجَمَالِ يُشْيِرُ Sözlerimiz muhtelifse de senin hüsnün birdir. O sözlerin hepsi de o güzelliğin işaret eder. Evet, her bir harf kendi vücuduna bir vecihle delalet eder. Amma katibinin, saniyinin vücuduna çok vecihlerle delalet eder. Evet, فَأَمَّلْ سُطُورَ الْكَائِنَاتِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَلَيْءِ الْآلَىٰ اِلَيْكَ رَسَائِلِ Tainat'in satırlarını dikkatle mutalaa et, zira onlar mele-i sana gönderilemiş mektub vardır. E -e -e aziz, cam, su, hava, alem-i misal, ruh, akıl, hayal, zaman, vesaire gibi, tecelli-i kimsel, akislere mahal ve mazhar olan çok şeyler vardır. Maddiyat-i kesifenin kimseleri hem muntasıl hem ölü hükmündedirler. Çünkü asıllarına gayr oldukları gibi, asıllarının hasiyetlerinden mahrumdurlar. Nuranilerin kimseleri ise asıllarıyla muttasıl ve asıllarının hasiyetlerine malik ve asıllarına dair değillerdir. Buna en Cenab-ı Hak şemsin hararetini hayat, ziya sana şuur, ziyadeti renkleri duygu gibi yapmış olsaydı senin elindeki aynada temsil eden şemsin timsali seninle konuşacaktı. Çünkü o timsalinde oldukça harareti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 Cenab-ı Hakk'ı celal ve cemal sıfatlarıyla zunnen tavsif ediyorlar. Celal sıfatını tazammun eden Subhanallah, abdun ve mahlukun Allah'tan ba'it olduklarına yazırdır. Cemal sıfatını içine alan Elhamdülillah, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle abde ve mahlukata karib olduğuna işarettir. Mesela biri kurk, diğeri buk olmak üzere bize nazir Şems'in iki ciyeti vardır. Kurk cihetiyle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 O'ndan ba'it olduğuna bakarken tespih et. Fakat her iki makamı karıştırma. Ve her iki nazarı birleştirmek ki halk ve istikamet mültevis olmasın. Lakin iltibaz ve mezc olmadığı takdirde her iki makamı ve her iki nazarı hem tebdil hem cenn edebilirsin. Evet, Subhanallah ve bi her iki makamı Cem eden bir cimledir. İ'anam Aziz. Dört şey için dünyayı kesmen değil, kalben terk etmek lazımdır. 1- Dünyanın ömrü kısa olup, ve zeval ve gruba girer. Zevalin elemiyle misalin lezzeti zeval buluyor. 2- Dünyanın nezaizi zehirli bana benzer. Lezzetin ismetinde elemi de vardır. 3- Seni intizar etmekte ve seninle süratle ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın ziynetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlimce güzel adledilen şey orada çirkindir. 4 düşmanlar ve haşerat arasında bir saat durmakla, dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak arasındaki muvazene, kabir ve dünya arasındaki aynı muvazenedir. Mahaza, Cenab-ı Hak da bir saatlik lezzeti terk etmeye davet ediyor ki, senelerce dostlarınla beraber rahat edesin. öyleyse kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmezden evvel Allah'ın dağılıkını icabet et. Sübhanallah. Cenab-ı Hakk'ın insanlara hazrı ve keremi o kadar büyüktür ki insana bir olarak verdiği malı büyük bir semeni ile insandan satın alır. İpka ve himaye eder. Eğer insan o malı temellik edip Allah'a satmazsa büyük bir belaya düşer. Çünkü o malı uhtesine almış oluyor. Halbuki kudreti ta'hude kafi gelmiyor. Çünkü arkasına alırsa beli kırılır, eliyle tutarsa kaçar, tutulmaz. En nihayet meccanen fena olur gider. Yalnız günahları miras kalır. İvlen Eyyühel Aziz, geceye benzeyen gençliğin zamanında gözlerim uyumuştu. Ancak ihtiyarlık sabahıyla uyandım mealinde olan ve aynı yekat namet bileyli وَلَمْ تَنْتَبِهُ اِلَّا بِسُبَهِ مَش۪يبٍ Şiirin şümulüne dâhilim. Çünkü gençliğimde en yüksek bir intibah kasına çıktığımı sanıyordum. Şimdi anlıyorum ki o intibah intibah değilmiş. Ancak uykunun en derin kuyusunda bulunmaktan ibaretmiş. Binaen aleyh. Medenilerin iftiharla dem vurdukları tenevvür intibahları benim gençlik zamanımdaki intibah kabilinden olsa gerektir. Onların misali...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 Veya teşebbühle medenilere yanaşmayın. Çünkü aramızdaki dere pek derindir. Doldurup hatt-ı muvasıla temin edemezsiniz. Ya siz de onlara itaat edersiniz veya dalalete düşer, boğulursunuz. İvran eyyihel aziz. Masiyetin bilhassa devam ederse küfür tohumu vardır. Çünkü o masiyete devam eden ülfet teyda eder. Sonra ona aşık ve müptelah olur.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 hatta shiddet-i hacaletten, yevm hesabın gelmeyeceğini temenni eder. Şayet yevm hesabı nefiyeden edna bir vehmi bulursa, o vehmi kocaman bir mürham addeder. En nihayet nedamet edip, terf etmeyenlerin kalbi kusufa tutulur. Mahvolu gider. El-Eyazubillah. İvelen eyyuhel aziz, Kur'an-u mojizul beyanın ircaz ve belagatine dair lemâ namındaki eserinde izah edilen bazı lemâları bilmeyeceksin. 1- Kur'an'ın okumuşunda yüksek bir selâset vardır ki lisanları ağır gelmez. 2- Büyük bir selamet vardır ki lâhsan ve manen hatadan Salimdir 3- Ayetler arasında büyük bir tesalûd vardır ki tergir binalar gibi ayetleri birbirine dayanarak bünye-i Kur'aniye'yi sarsılmaktan hikaye ediyor. 4- Büyük bir tenasüt, tecavüb, taavun vardır ki, ayetleri birbirine ecnevi olmadığı gibi, birbirinin vuzuhuna yardım, istizahına cevap veriyor. 5- Parça parça, ayrı ayrı zamanlarda nazil olduğu halde, şiddet-i tenasütten sanki bir defada nazil olmuştur. 6- Esbab-ı nüzul ayrı ayrı ve mütebayin olduğu halde, şiddet-i tesanübden sanki sebep büyüktür. 7- Mükerrer, mütefavit suallere cevap olduğu halde, şiddet-i imtizaç ve ittihattan sanki sual değildir. 8. Müteaddit, mütegahir hadisata beyan olduğu halde, kemal-i imtizamdan sanki hadise birdir ve bir hadiseye cevap cevaptır. 9. Tenezzülat-ı ilahiye ile tabir edilen, muhatapların fehimlerine yakın ve münasip üsluplar üzerine nazil olmuştur. 10. Bütün zaman ve mekanlarda gelip geçen insanlara tevcih-i kelam ettiği halde, suhuret beyandan dolayı sanki muhakkak birdir. Ondur. İrşadın gayelerine isal eden tekrarları, hakik ve takriri ifade eder. Mahaza. Tekrarları halen vermez. İadesi zevki izale etmez. Tekerrür ettikçe mis gibi fakat. On Kur'an kalplere kuvvet ve gıdadır. Ruhlara şifadır. Gıdanın tekrarı kuvveti arttırır. Tekrar etmekle daha meluf ve meluf olduğundan lezzeti artar. Onun için. İnsan maddi hayatında, her anda havaya, her vakit suya, her zaman ve her gün gıdaya, her hafta ziyaya muhtaçtır. Bunların tekerrürü hadd-ı zatında tekerrür olmayıp ihtiyaçların tekerrürü içindir. Kesalik insan hayat ruhiyesi cihetiyle Kur'an'da zikredilen bütün nebilere muhtaçtır. Bazı nebilere her anda muhtaçtır. Kuvallah gibi. Çünkü ruh bununla nefes alıyor. Bazı nebilere her vakit, bazılarına her zaman muhtaçtır. İşte hayatı ı kalbiyenin ihtiyaçlarına binaen Kur'an tekrarlar ediyor. Mesela Bismillah hava i Nesimi gibi kalbi ve ruhu tatmin ettiğinden kesret-i ihtiyaca binaen Kur'an'da çok tekrar edilmiştir. 11. Hüsay Musa gibi bazı hadisatın zikrinin tekrarı o hadisenin büyük bir düz doğru kazanını ettiğine işarettir. Filansa Kur'an hem zikirdir, hem fikirdir, hem hikmettir, hem ilimdir, hem hakikattır, hem şifa ittir, hem sadırlara şifa, müminlere huda rahmettir. Bilen eyyuhel aziz. Fıtrat-ı insan yenin garip bir hali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 kendi şahsına ait edna, cüz'i bir tanzimden aciz olduğu halde, gururuyla, hayaliyle, Cenab-ı Hakk'ın et aline ve Yine insanın fıtratında açık bir hal. İnsanın efradı arasında cismen ve sureten ayrılık varsa da tek aslı Ama manen ve ruhen, aralarında zerreyle şems arasındaki ayrılık kadar bir ayrılık vardır. Fakat sair hayvanat öyle değildir. Mesela balıkla kuş, Kıymet-i ruhiyyece birbirine pek yakındırlar. En küçüğü, en büyüğü gibidir. Çünkü insanın kuvve-i ruhiyyesi taktik edilmemiştir. Enaniyetle o kadar aşağı düşerler ki zerre-i müsabi olur. Ubudiyetle de o kadar yükseğe çıkıyor ki iki cihanın güneşi olur. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi. İnanen eylihal aziz. Eşiyada esas bekadır, adem değildir. Hatta Adem'e gittiklerini zannettiğimiz kelimat, el-saz, tasavvurat gibi sevi-ü zeval olan bazı şeylerde Adem'e gitmiyorlar. Ancak suretlerini ve vaziyetlerini değişerek zevalden masum kalıp bazı yerlerde tasassunla Adem'i mutlakı gitmezler. Hem dedikleri hikmet-i cedide bu sırla vakıf olmuşsa da rüzuhuyla vakıf olamamıştır. Ve aynı zamanda alemde Adem'i mutlak yoktur. ancak terekküb ve inhilal vardır diye ifrat ve hata etmiştir. Çünkü âlemde Cenab-ı Hakk'ın sunu'yla tertib vardır. Allah'ın izniyle tahlil vardır. Allah'ın emriyle icat ve idam vardır. يَفْأَلُ اللّٰهُ مَا Allah dilediğini yapar. ve مَا يُرِيدُ Allah dilediği gibi hükmeder. اِيُعْلَمْ اَيُّهَ الْعَزِزِ Kabir, Alem ı ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise Bütün dost ve sevgililer o kapanın arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihat zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyatın yok mudur? Evet, vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yoksa onlar istiğzarla ikrah edeceklerdir. Eğer İmam-ı Rabbani Faruk'i bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet okuyorsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğiz. Binaenaleyh, İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma, iki cihanın güneşi, kabrin arka tarafında milyonlarca Faruk'i Ahmetlerle muhakk olarak sakindir. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Şu esasata dikkat lazımdır. 1- Allah'a, ak olana her şey sakadır Olmayana her şey düşmandır. 2- Her şey kaderle takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. 3- Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ipka edip senin için mühafaza edecek. Sen de kalırsa meccanen zail olur güne. 4- Devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. sensa eks dünyada da zaildir halkın dünyası da zaildir kainatın şu şekli hazırı da zaildir bunlar saniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevalet ediyorlar 5 ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verler ey olan ey halis subhanallah elhamdülillah Allahu ekber Bu üç mukaddes cümlenin faydalarını ve mahalli istimallerini dinle. Bir, kalbinde hayat bulunan bir insan kainata, aleme bakarken idrakinden aciz bilhassa şu boşlukta yapılan ilahi manevraları görmekle hayretler içinde kalır. İşte bu gibi hayret ve dehşet en giz vaziyetleri ancak Subhanallah cümlesinden nebean eden maizülali içmekle o hayret ateşe fener. İki, aynı o insan Gördüğü leziz nimetlerden duyduğu zevkleri ısrar etmekle, hamd ünvanı altında, inam-ı münimde ve münim-i inamda görmekle, idame nimet ve tezidi i lezzet talebinde bulunarak, Elhamdülillah cümlesiyle nimetler definesini bulan adam gibi nefes alıyor. 3 aynı o insan. Mahlukat-ı aczide ve harekat-ı garibeden aklının taklamadığı ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman, allah ekber demekle rahat bulur. Yani Haluk'u daha azim ve daha büyüktür. Onların halk ve tedbirleri kendisine ağır değildir. Yolam min Eyyuhel-Aziz İnsan seziatıyla Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Mesela, hariçte, ratide ve hakikatte Allah'ın seviki yoktur ki onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve asarına müdahale edemesin. Ancak şeriki zihninde düşünür. Boş kafasında da Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız kendi eliyle kendi elini yıkıyor. İnanam Eyyühe'l-Aziz. Allah'a tevekkül edeni Allah kafidir. Allah, kamil mutlak olduğundan lizati mahkuptur. Allah, mucit, vacib bir vücut olduğundan kurdiyetinde vücut nurları. Bu diyetinde adem zulmetleri vardı Allah, melce ve mencedir. Kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mencedir. Allah vakiidir. Alemin bekası ancak onun bekasıydadır. Allah maliktir. Sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Allah gani-i muhidir. Her şeyin anahtarı ondadır. Bir insan. Allah'a halis bir ad olursa Allah'ın mülki olan kainat onun mülkü gibi olur.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 Ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet, ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel huyadır. İnanem Eccel Aziz. Cenab-ı Hakk'a malum ve maruf unvanıyla bakacak olursan meçhul ve menkür olur. Çünkü bu malumiyet örfü bir ülfet, taklidi bir semadır. Haqikat-i ilan edecek bir ifade de değildir. Ma'haza. O unvanla fehmegelelma. Sifat-i mutlakai beraberce alıp zuhne ilka edemez. Ancak Zat-i Adresi mülahaza için bir nevi unvandır. Ama Cenab-i Hakk'a mevcud-i meçhul unvanıyla bakılırsa, marufiyet şuaları bir derece tebaruz eder. Ve kainatta ta tecelli eden sıfatı i mutlakai muhita ile Bu mevsufun o ünvandan tülüğü etmesi ağır gelmez. İyvelen eyyel aziz. Esma-i İslam'ın her birisi ötekileri icmalen tazannın eder. Ziyanın elvan-ı sebâyı tazannın ettiği gibi ve tezâ. Her birisi ötekilere denir olduğu gibi onların her birisine de netice olur. Demek Esma-i İslam mir'at ve ayna gibi birbirini gösteriyor. Binaen aleyhi. Neticeleri beraber mazkur kıyaslar gibi veya delilleri beraber neticeler gibi okuması mümkündür. Tasavvuru tenyas. ilahi lazimun aleyye enna abaliye ve lev khat minni qayat ad ve adet melkainatu bi tamamiha iz en rabbi bi haliki ve ilahi iz ana mahluutuka ve masnuuuka li cihetu taalluqin ve intisab ma qatni nihayeti isyani ve gayeti buodi nisairi revabitil kerame يا etadarr'u يا lisan mahlukik ya يا ya rabbi, ya raziki ya maliki, ya musaddi ya ilahi, es'olike bi esma'ike al وبكلامك الكبيم وبعرشك العظم وبألت ألت قل هو الله أحد ارحمني يا الله يا رحمن يا حنان يا منمان يا بيام ارتر لي يا رفض يا ستار يا تفضار يا ذهار اعف أني يا ردود يا رؤو يا أفو يا خفو التف بي يا لفيد يا خدير يا سمي يا بصير وتجاوز عني يا حليم يا علي يا كريم ويا رحيم اهتدي صراط المستقيم يا رب في يا صمد يا هادي جد علي بخدك يا بديع يا باغي يا عدل يا مهو احي قلبي بقدر بنور الايمان بالقران يا نور يَا يا ظاهر يا باطن يا كبيير يا قدير يا من لا يا عظيم يا رحمن الرحيم اسألك باسمك الأعظم في القرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم الذي قيسك الأعظم في كتاب العالم أن تفتح من هذه الأسماء اسمًا جوهرا مفيدا انوار الاسم الأعظم إلى قدري وإلى خالقي وإلى روحي في قدري تصير هذه hazihi s-sahife ke s-safi qabri ve hazi l-esma kequvati tufidu a-shi'ata şems-i haqiqah ila ruhi ilahi etemenna en yekune li lisanun ebediyun yunade di hazi l-esma ila qiyam-sa'a hazihi n-ukuşa al-baqiyah ba'di naiben صلاةً تنجينا بها من جميع أهوالي والآخر وتقضينا بها جميع الهاجات وتطهلنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الظنوب والخطيئات يا الله يا مجيب الدعوات اجعلني في مدة حياتي وبعض مماتي في كل آن أدعاف أدعاف ذلك ألف ألف صلاة وسلام مضروبينتي مثل ذلك لان خالص ان هذه وذلك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وانصاره واقطاعه وجعل كل صلاه من كل ذلك تزيد على الخاص الانصياء في مده و باطله وارحمني بكل صلاه منها برحمتك يا ارحم الراحمين امين تصحوا بيننا الهي iki dünyanın hayatı elimden yukarsa ve bütün kainat düşman kesilip beni terk etse, benim yine dam çekmemem gerekir. Çünkü sen benim Rabbim ve Halikim ve İlahımsın. Ve benim nihayetsiz isyanımla vesair şeref vesilelerine gayet derecede uzaklığımla beraber. Senin mahlukun ve masluğun olmam sebebiyle bir taalluk ve intisap cihetim var. İşte ben de Senin mahlukunun lisanıyla sana tazarrru ve niyazda bulunuyorum ey Halik'im ey Rabb'im ey Razık'ım ve ey Musaffid'u ey ilahım esma İslam hürmetine, ism-i sultanın hürmetine İsma Azam'ın hürmetine Furkan Hakimin hürmetine Kadir-i Ekrem'in hürmetine Kelam-ı Kadimin hürmetine Arş-ı Azam'ın hürmetine milyonlar kulluğun Allahu Hakk ile sana merhamet etmeni istiyorum ya Allah Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Mennan, Ya Dayyan, beni banışla. Ya Ghafur, Ya Sıttar, la tezdar fi amha. Beni affet, Ya Vedud, Ya Ra'uf, Ya Afuf, Ya Ghafur. Bana lutfu da bulun. Ya Latif, Ya Habib, Ya Semi, Ya Basir. Yine haberimsin. Ya Halim, Ya Alim, Ya Kerim, Ya Ra'uf. Bizi yolun doğrusuna ilet. Ya Ra'uf, Ya Semi, Ya Hadi, fazlınla bana cevadan ihsanlar da bul. ya bedi, ya baki, ya adi, ya hu. Kalbimi ve kalbimi iman-i Kur'an nuriyle nulandir. Ya nur, ya hak, ya hay, ya kayyum, ya manikel mülk, ya zel celani vel ikram, ya edbel, ya ahi, ya zahir, ya batun, ya kazi, ya kazi, ya mevla, ya gafir, ya erhamer rahimin, Kur'an'daki ism-i azamın hürmetine. Ve kitab-ı alemdeki sırr-ı azamın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hürmetine, güzel isimlerinden bu sayfayı sanki kabrimin tavanı yapıp, bu esma da ruhuma şems-ı şu ağlar saçan pencere haline getirecek şekilde kalbime ve kalıbıma ve kabrimde ruhuma ism-ı azamın ruhlarını saçan pencere açmanı istiyorum. İlahi, dilerim ki ebedi bir nisanım olsun da, Kıyameta kadar bu isimlerle nida etsin. Işte, ardımda baki kalan bu nakışları benim fani ve zail lisanımın yerine bir naip olarak kabul eyle Allah'ım. Efendimiz Muhammed'e öyle bir salat ve selamet ki o salat ile bizi bütün korku ve afetlerden kurtar, bütün hacetlerimizi gider, bizi bütün günahlardan temizle, bütün günah ve hatalarımızı bağışla. Ya Allah, ya mucibet ve aval, hayatım boyunca Ve öldükten sonra her an bu dileklerimi katta fazlasıyla ver. 1 milyon salat ve selam, bir o kadarla çarpımından çıkan netice de onun da katta tığı. Efendimiz Muhammed'e, onun al, ashab, ensar ve tabilerini olsun. Bu salavatların her günü, benim ömür günlerindeki günahkar nefeslerim sayısınca çoğal. Bu salavatların her birisi hünmetine beni bahseyle, bana merhamet et. «Bunu rahmetimle ihsan eyle, ey Erhamurrahimî, amin.» «Zeylul Halle, Arkadaş, şu müşeveş eserlerimle büyük bir şeyin etrafına kazıyorum. ama bilmiyorum, teşvede bildim mi? Veyahut sonra imisaf edecektir. Veyahut bir ahare zuhur edecek. Keşfine yol açıp gösteriyorum. Lâ humme velâ kuvveti illâ billâh. Hasbunallâhu ve nimel vekil. Allah bize yeter.» او ne güzel vekildir. الله mavla ve niyama'l-Masir. O ne güzel dost ve o ne güzel yagintidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi ala niletib iman val islam. Bi'adid kataratin ampar ve emvacil bi'har ve themeratil ashcar ve nukuşil ezhar ve naghamatil eqyar ve na'atil fi'l-edvar, bi'adri kulli'n yamihi fi'l-edvar, ve salatu ve selamu ala seyyidil ebrad vel ahiyad, Muhammedenil muhtaç, ve ala alihil ebhar, ve ashabihi nucumul hidayah, zev'l-envâl, ma dâmen leylu vel nahar. Bize bahşettiği iman ve islam nimeti için, yağmurun katreleri, denizlerin dalgaları, ağaçların meyveleri, çiçeklerin ve kışları, kuşların ve ve nurların lemaatı sayesince Allah'a hamdolsun. Ve her türlü halde bize in'am ettiği bütün nimetleri için, bütün çağlardaki bütün nimetleri adedince Allah'a şükürler olsun. Hem iyilik ve hayır sahiplerinin Efendisi Muhammeden-i-Muhtar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize, onun kalp âline ve nur saçan hidayet yıldızları ashabına gece gündüz devam ettiğim müddetçe salat ve selam olsun. اِيَلًا اَيُّهَا الْعَز۪يزِ Misafir olan bir kimse, seferinde çok yerlere, mezdillere uğrar. Uğradığı her yerin adetleri ve şartları ayrı ayrı olur. Kezalik. Allah'ın yolunda sülük eden zat, çok makamlara, mertebelere, hallere, perdelere rast ki Bunların da her birisi için kendine mahsus şartlar ve rastiyetler vardır. Bu şartları ve perdeleri birbirine hız edip karıştıran, galat ve yanlış hareket eder. Mesela bir ahırda atın kişnemesini işiten bir adam, yüksek bir sarayda amdelebin terennümünü güzel sadasını işitir. Eğer o terennümle atın kişnemesini fark etmeyi, amdelebin kişnemeyi talep ederse kendi nefsiyle muhalefet etmiş olur. Bilmeyen ey halimiz, dünya hayatını güzelleştiren hakikattan biri, dünya aynasında temasülle parlayan hidayet nurlarıdır. Ve büyük insanların sevgili ve sevimli kimsenleridir. Evet, müstakbel mazinin aynasıdır. Mazi berzaha, yani öteki aleme intikal ve inkılap ettiğinde, suretini, resettini ve, ve dünyasını istikbal aynasına, tarihe, insanların zihinlerine bedya ediyor. Onlara olan manevi ve hayali muhabbetleriyle dünya muhabbeti katlı olur. Mesela, arkadaşlarının ve akrabasının kimsenlerini, Ve fotoğrafların hali büyük bir aynayı yanında bulan bir adam. Şah cihetine giden adamların memleketlerine gidip onlara iltihak etmek için çalışmayıp da o aynanın içindeki kimsallerle uğraşır, muhabbet eder. İşte bu adam gafletten ayırdığı zaman, eyvah, ne ediyorum, bunlar şarap değil, seraptır. Bunlarla uğraşmak az değil, azaptır der. Arkadaşlarına yetişmek üzere şah seferine tedarikatta bulunmaya başlardı. el <gülüyor> el el aziz kuran ı Mocizul Beyan'ın hak ve hakikat olduğuna en sabit verirler. 1. Tevhidin bütün iktizalarını ve lazımlarını mertebeleriyle muhafaza etmesidir. 2. Esma-i İslam'ın tenasub ve iktizası üzerine hakaiki âliye-i ilahiyedeki deki muvazeneyi mura'at etmesidir. 3. Rububiyet ve uluhiyyete ait şuunatı kemal-i muvazeneyle cenn etmesidir. Kur'an'ın bu hasiyeti beşerin eserlerinde bulunmadığı gibi melekut cihetine geçen evliya ve sâir büyüklerin metaici fikirlerinde de bulunamamıştır. Ve eşyanın batınına dalmış olan işrakiyün ve âleme gaybe nüfuz eden ruhaniyün dahi Kur'an'ın bu hasiyetini bulamamışlardır. Zira onların nazarları mukayyit olduğundan hakikatı mutlaka'yı ihata edemez. Bunlar ancak hakikatın bir tarafını bulur.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 Sonra arkadaşlarından başka çeşit cevherin bahsini işittiğinde onların buldukları cevahirin kendi bulduğu elmasın nakışları olduklarını tahayyül eder. yeri kürevi bir yakutu bulur. Öteki arkadaşı da başka bir çeşidini buluyor. Vahkeza, her birisi definenin esas müştemilatı kendi bulduğu çeşitten ibaret olduğunu ve arkadaşlarının buldukları çeşitler de definenin zevait ve teferruatından olduğunu itikad eder. Mesele bu şekle girmekle muvazene kayıp ve tenasip zail olur. Sonra, meselenin hakikatını keşif ve izah için Tevrilat ve tekellifata başlarlar. Hatta definenin inkarına bile zahab eden olur. Evet, sünnet-i seniyye ile muvazene yapılmazdan evvel hemen meşgudatına itimat eden işraki günler, mutasallifenin eserlerini teemmül eden zatlar şu söylediğine hak verir, bila tereddü kabul ederler. Arkadaş, Kur'an da o defineyi kest için o denize dalmıştır. Fakat Kur'an'ın gözü açık olduğundan defineyi tamamıyla bir hatayla görmüştür. Ve hakikate uygun bir tarzda tenasub ve muvazeneye riayet ederek kemal-i intizam ve ıbparatla hakikati ısrar etmiştir. Arkadaş... Mev-i Neşerde envaen dalalete düşen fırkaların sebeb balaletleri imamlarının fustorudur. Eret imamları batından bahsetmişlerse de, meşrudatlarına itimar ve iftifa ederek esma-i tarikten dönmüşlerdir. Ve hafez te ve ve'gâbet enke eşya, bir şey muhafaza ettin ama birçok şeyi kaybettin, kavline ma' sadak İnanen eyyühe'l-Aziz, Cenab-ı Hak seni Adem'den vücuda ve vücudun pek çok eşkal ve vaziyetlerinden en yükseği hüsmin sıfatıyla insan suretine getirmiştir. Medde-i son aldığım suret arasında müteaddik vaziyetlerin, menzillerin ve etbar ve ahvalin her birisi sana ait nimetler defterine kaydedilmiştir bu itibarla. Senin geçirmiş olduğun zaman şeridine elmas gibi nimetler dizilmiş. Tam bir gerdanlık veya yani nimetlerin envaına bir kihlise şeklini veriyor. Binaen alem. Geçirmiş olduğun vücudun her menzilinde ve vaziyetinde, ekbarında, ahvalinde nasıl bu nimete vasıl oldun, neyle müstahak oldun ve şükründe bulundun mu diye suale çekileceksin. Çünkü kağa gelen hallen suale tabidir. Amma. İmkanda kalıp vuku'a gelmeyen şeyler suale abi değildi Geçirmiş olduğun ahval vukuattır. Gelecek ahvalin ademdir. Vücut mesuldur adem ise mesul değildir. Öyleyse mazide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lazımdır. İvlen eyyühal aziz. İnsanı havalandırıp baş aşağı felakete atan şöyle bir hal vardır. İstihkat nazara alınmayarak, hakkın takdiri hakkında teşrik veya ifat yapılır ve kuvvetine, kıymetine bakılmayarak, küçük veya büyük bir yük altına alınır gibi gayr insani haller insanı insanigetten düşürür. Ya zulme veya çizbe seyreder. Mesela bir fırka askerin mümessibi bilmeler, bütün askerlik umurunu bilmek veya bir katresudaki kimsalinden şemsinin azametini göstermek talebinde bulunmak, en yüksek bir insafsızlıktır. Çünkü vasıfla iktisaf arasında fark vardır. Mesela, katirdeki kimsel, şemsin evsafını gösterir ama bu evsafla muttasıf olamaz. İhlem Egyiha'l-Aziz Vücut mev'inde tezahın yoktur. Yani pek çok âlemler, haller, vücut sahnesinde iştima eden birleşirler. Mesela gece zamanı, duvarları camdan olan ve elektrik yanan bir odaya girdiğin vakit, alem misale bir pencere hükmünde olan camlarda pek çok menzilleri odaları göreceksin. Saniye, odada otururken temali suhuretle o misali odalarda her çeşit tedbir, fağir, tasarlık ödebilirsin. Saniye, odadaki elektrik, elektrik misallerinin en uzağına en yakındır. Çünkü o misali misallerin kayyumu odur. Rabia, bu maddi vücudun bir haddesi, bir parçası, o misali vücudun bir âlemin içine alılır. Bu dört hüküm, vacip bile âlem-i mümkünat arasında gecalidir. Çünkü mümkünatın vücudu, vacibin nurundan bir gölge olduğu cihetle, rehmi bir mertebededir. Vacibin emriyle vücudu hariciye girer, sabit ve müstakar kalır. Demek, mümkünatın vücudu bizzat hakiki bir vücudu harici olmadığı gibi, vehmi veya zail bir zil de değildir. Ancak, vacib bir vücudun icadıyla bir vücuttur. İhlan eyyihel asîz! Bu güzel âlemin bir maliki bulunmaması muhal olduğu gibi, kendisini insanlara bildirip tarih etmemesi de muhaldir. Çünkü insan, malikin kemalatına delalet eden âlemin hiç günü ve kendisine beşik olarak yaratılan küre-i arzda istediği gibi tasarruf eden bir halifedir. Hatta semai dünyada dahi aklıyla çalışıyor ve küçüklüğüyle, zafiyetiyle beraber harika tasarrufat acilesinde eşref-i mahlukat dinvanını almıştır. Ve elinde cüz-i ihtiyari bulunduğundan, bütün esbat içerisinde en geniş bir salahiyet sahibidir. Binaen aleyh. ''Malik-i Hakikî'nin Rusul vasıtasıyla böyle yüksek, fakat gafil hatlarına kendisini bildirip tarih etmesi zaruridir ki, o Malik'in evamirine ve marziyatına vakıf olsunlar.'' İhlam-ı Egyiha-l-Asîs ''İnsanın dehin, farz, hayal duygularına varıncaya kadar, bütün hasraları bir ahara vücu edip bir ittifak hakkat müteca ettiklerini ve dağıtına hiçbir ihtimal ve imkanın kalmadığını, ve kainatın ancak bu ancak Kur'an'ın izah ettiği şekilde bulunduğunu gördüm. İyelâm eyyihel-azîz! Âlem-i ziyâ, âlem-i harâret, âlem-i hava, âlem-i kehruba, âlem-i elektrik, âlem-i cezb, âlem-i esir, âlem-i misal, âlem-i berzah âlemler arasında müzaheme ve yer yoktur. Bu âlemler hepsi de ihtilalsiz, müsaademesiz, küçük bir yerde ıslıma ederler. Kezalik, pek demiş baybi alemlerin de, bu küçük arzda ıslımaları mümkündür. Evet, hava, su, insanın yürüyüşüne, cam, ziyanın geçmesine, şu an röntgen vasıtasıyla kesif cisimlere bile nüfuzuna ve akıl nuruna, melek ruhuna, demirin içine hararetin atmasına, elektriğin cereyanına bir mani yoktur. Kezalik, Bu kesit alemde ruhanileri devrandan, cinnileri cerelandan, şeytanları cereyandan, melekleri seyrandan mey edecek bir mani yoktu. İy ölami eyyühe l Göz, lamba, şems gibi. Nur ve nurani şeylerde cüz'i külli, cüz küll, bir bin müsabidir. Evet şemse bak. Onun kimsalleriyle seyyara, denizler, rahavuzlar, katre... tabarcıklar gibi bütün şeffaf şeyler, kemal-i suhuletle temessrub ediyorlar. Kezalik şems ezeli şu kainat kitabında bütün bapları, tasımları, satırları, cümleleri, harfleri defaten, bila külfet yazıyor. Ve bâs-u bâdel dahi aynı bu suhulet vardır. Kırkatiniz ve bir nefsin kırkatla dansı gibidir, diye Kur'an-ı Kerim emrediyor. Hire lân eyyhe l Her şey tahrik eden zerratı ı müteharrikenin muayyen hatlerine kadar hareket ettikten sonra tevaffuf ve durmalarına dikkat eden adam anlar ki, her şeyin hududunda daima harekette bulunan zerratı durdurup geri çeviren bir hudit bekçisi vardır. O zerratı taşmaktan men ediyor. O bekçi ise muhit bir ilmin tecellisidir ki, o tecelli kadere, ...kader ve miktara, miktarda kalıda tahavvul eder. Demek her şey içerisindeki zerrata bir kalıptır. İyvelen eyyühe lasis. Kur'an'ın ayetleri birbirine tefsir ettiği gibi... ...bu kitab-ı aleminde bir kısmı, diğer bir kısmını izah ediyor. Mesela maddiyat alemi, Cenab-ı Hakk'ın en var nimetini cezbetmek için... ...hakiki bir ihtiyaçla şemse muhtaç olduğu gibi... Alim-u maneviyyettahî rahmet-i ziyalarını almak için şemsin-u billete muhtaçtır. Guna-en aleyh. resul aleyhissalatu vesselam'in billeti, şemsin katliyet ve huzuhu derecesinde katli ve vazıhtır. İmlam-i-yihel-aziz. -e Zihayatın vücuduna tereddüt eden semereler, yalnız kendisine, menfaatına, bekasına, kemaline mahsus değildir. Ancak o semerelerden bir gizse kendisine aittir. Daki kalan kism-i azam-ı Halika-Raci'dir. Zihayate ait uzun bir zaman sonra husure gelir. Halika-Raci kısım ise bir anda husure gelir. Mesela o zihaya Esma-i Usna'nın tecelliyatına mazhariyetle Halika-i el-saz-i temaliye ile tavsir ve lizan-i haliyle hamd etmiş oluyor. İvlani-i egyel -aziz. İnsanın bir ferdi, nihâta-ı fikriyesiyle, aklıyla, kalbinin mis'atıyla bir nevi külliyeti test eder. Ve keza insanın bir ferdi, hilafat hususunda alemin eczasıyla, şuurca alâkadar olduğundan, nebâti olsun, hayvanı olsun, pek çok nebilerde tasavvuf sahibi bulunduğundan nebi gibidir. Ve bu itibarla, insanın bir ferdi nebiler sırasına geçer. Binaenaleyh, gerek hayvanatın, gerek semeratın nebilerinde vuku'a gelen mükerref kıyametler, hevam ve haşeratla vücuda gelen sebebi haşir ve meşhurler, insanın da her bir terdinde caridir. Hülhazardır. Kur'an'ın ayetleriyle Ebünay-i Beşer için büyük kıyametin geleceğine katli delaletler olduğu gibi, kitab-ı alemin ayat-ı tekvimi de, de kıyamet-i kübraya tek katli delaletler, ve işaretler vardır. İğlen Kur'an-ı Kerim okunurken, istimağında bulunduğunuz davan, muhtarif şekillerde dinleyebilirsin. Bir, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, lübüvvet kürsüsüne çıkıp, nev-i beşere ithaben Kur'an'ın ayetlerini tebliğ ederken, kıraatını kalben ve hayalen dinlemek için kulağını o zamana gönder. O fem Mübarekinden çıkar gibi dinlemiş olursun 2. Veya Cebrail aleyhisselam, Hazreti Muhammed'e aleyhissalatu vesselam tebliğ ederken, her iki hazretin arasında yapılan tebliğ, tebellü vaziyetini dinler gibi olur. 3. Veya Kâb-ı Kav Kavseyn makamında, yetmiş bin perde arkasında, mütekellim-i ezelinin, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a olan tekellümünü dinler gibi hayali bir vaziyete gir. İylem-i Sen'in şuur ve ilminin sana teallufu, ahval ve levazmat-i ihtiyacatın nispetindedir. Çünkü sebeple müsebbet, kuvvetle amel arasında münasebet vasimidir. Fazla noksan olmamalıdır. Sen'in sana olan suur ve ilminin nispeti, Halik'in sana olan nazar ve ilmine nispetle bir kıl gibidir. Binaen aleyh, pek ciz'i olan ilim ve şuurunla, Şems-i Ezelî'nin ilim ve nazarına mukabel etmekle, gündüz ortasında, güneşin altında, güneşin ziyasıyla mübarezeye çıkan ateş böceği gibi olma. İnanan eyyihal aziz. Cenab-ı Hakk'ın ef'ali birbirine münasip asarı birbirine müşabi esması birbirine ayna ve maikes, sıfatı birbirine şu 16 memzuç ise de, Her birisi için hususi bir tavır, bir hal vardır ki, meksud bizzat o hususi Sail Sair tavırlar ise tebeidirler, binaen aleyh. Mesela Halif'in asarından cemaadata baktığın zaman, azamet ve kudreti kastına hedef yap. Başka isimlerin tecelliyatını tab almışun. Hayvanata bakarken merhamet kastıyla bak. Sair tecelliyata tebeid bir nazarla bak. <E yönenhalasiz e <-y> <-aziz> Kur'an-ı Kerim bütün insanlara rahmettir Çünkü her bir insanın şu hakiki alemden kendisine mahsus hayali bir alemi olduğu gibi herkes kendi meşlebine göre Kur'an'dan şeyin ve iktimas ettiği hafızasında kendisine has bir Kur'an vardır ki onun ruhunu terbiye kalbini tedavi eder ve ceza Kur'an-ı Kerim'in bir meziyeti şudur ki Bütün ulema ve ehli i meşrep gibi herkes hidayeti için, şifası için müteaddis surelerden ayrı ayrı ayetleri aksedebilir. Çünkü bir ayetin sair ayat-ı Kur'an ile pek ince münasebetleri, ittisal cihetleri vardır. Aralarında vahşet yoktur. Bu itibarla müteaddis surelerden alınan ayetler küçük bir Kur'an hükmünde olur. İnanem eyyihel aziz. Lâ havle ve lâ kuvveti illa billah. cümley mukaddesesi, insanın zerre vaziyetinden, insan mümin suretine gelinceye kadar camidiyet, nebatiyet, hayvaniyet, insaniyet gibi geçirdiği etvar ve ahvaline nazırdır. Şu menzillerde insanın letaifi pek çok elem ve emellere maruzdur. Mahanaza, havle kuvvetin müteallikları zikredilmeyerek mutlak bırakılmıştır. Binan aleyh bu cümle teselli baş olup dahilinde olan makamlara göre tefsir edilir mesela 1 La havle ani'l ademi ve la kuvvete ala'l vücud adamdan çıkıp vücuda gelmek 2 La havle ani'z zaban ve la kuvvete ala'l dekan zevare gitmeyip bekata kalmak 3 La havle ani'l medrette ولا قوه على النفع مضرته بمنفعه جل لا حول عن المسائب ولا قوه على المقالب مصيبه او صدور مطلوبه مايل olmaz 5 لا حول عن المعاصي ولا قوه على العباده معاصي جسم नेक عبادت ہے دوامت مول لا حول عن النتاني ولا قوه على النيام عذاب ماروس قلمار nîmete mazhar olmak. Yedi, lâ havle anu z'zummeti ve lâ kuvvete ale nur. Zulmete düşmemek, nurle tenezzur etmek. Vahâ Her bir makamda insanın letaifine göre haklid ve tefsir edilebilir. Zeyluzzey. Bismillahirrahmanirrahim. İnan eyyhal aziz. Bazı insanların ağzında kemiyeten az keyfiyeten pek büyük üç kelime dolaşmaktadır. Birincisi, her şey kendi kendine teşekkür etmiştir. İkincisi, mucit ve müessir esbattır. Üçüncüsü, tabiat iktiza etti. Bu üç kelimatın pek çok muhalata zarf oldukları hakkında yapılan beyanatı dinler. insan mevcuttur. Bu mevcut insan, birinci kelimeye nazaran hem sanidir hem masnur. İkinci kelimeye göre, esbabın tesiriyle vücuda gelmiştir. Üçüncü kelimeye nazaran, mevhum tabiatın eseridir. Dördüncü cihet ise, hak ve hakikatın istilzam ettiği gibi, Allah'ın masnudu. Evvelki kelimenin gayrı mahsul muhalatı, bir, o kelimenin iktizasına göre, insanı teşkil eden zerrelerin her birisinde, hem insanın içini, hem kainatı görecek, bilecek bir göz, bir ilim, vesair sıfatı ı bulunması lazımdır. İki, insanın bedeninde zerrattan teşekkül eden mütehalif, mürekkebat ad edince matbalarda bu etmek için kullanılan kalıplar gibi kalıplar lazımdır. 3 kârgir kemerlerinin taşları gibi her bir zerrenin arkadaşlarına hem hakim, hem mahkum olması lazım gelir. Ve keza her birisi ötekilere hem zırt, hem misil, hem mutlak, hem mukayyet olması lazımdır. İkinci kerimenin muhalatı. Bir, insanın mefazı, yani insanı teşkil eden maddeler, eczahanelerde bulunan ağızları mühürlü, ayrı ayrı, çeşit çeşit mütevayin ilaçlar gibi maddelerdir. Hiç kimsenin eli dokunmaksızın, ihtiyaç nispetinde kemali intizam ve muazzemeyle, o ilaçların kişilerden kendi kendine çıkıp, hayati bir macun vaziyetine gelmesi mümkün ise, insanın da sânisiz esbat ve levâb-ı camideden suduru mümkündür diyebilir. İki, bir şeyin kemal-i intizamla gayr-mahtup, tör, sağır, camid, şuursuz esbatdan sudurunun muhaliyeti misletinde, sânisiz insanın da o maddelerden yapılması muhâldır. Mahâza, maddi esbatın yalnız zahire tealluku vardır. Baatındaki latif, ince, garip makışlara, sanatlara nüfuz yoktu. 3- O kelimenin iktizasına göre, kemal-i ittifak ve intizamla ihtiyacat nispetinde gayr-ı mahsur esbabın bir cüzde, bir hücrede içtimaları lazım gelir. Bu içtima, alemin ecza ve erkanının azamekiyle beraber, senin elinin içine girip içtima etmeleri demektir. Çünkü,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 Evet, tabiat'ın iki ciheti vardır. Biri zahiri'dir ki, ahl-i gaflet ve dalaletce hakikat zannedilmiştir. Diğeri batinudir ki, san'at-i ilahiyye ve s'ibha-i rahmaniyyedir. tabiat ilaveten iddia edilen kuvvet ise, Halif-i Hakim-i cilve-i kudretidir. Ahl-i gafletin sani olarak telakki ettikleri tabiata, cenah olarak yapıştırdıkları kör tesaduf ve ittifak ise, dalaletten neş'et eden ızdırar neticesinde şeytanların iftira ettikleri hezeyanlardır. Çünkü müteaddik eserlerinde katli bir surette ispat edildiği gibi harikaların harikası olan şu san'at ancak ve ancak bütün evsaf-ı kemaliye ile muhtasız bir habir-i basirin yeti kütüretinden çıkmamış ise tükesiz, cami, mukayyet, miskin, mümkünün eliyle mi şu kainata giydirilen gömlek yapılmıştır. Yoksa alemlere giydirilen şu güzel teşekkürleri, nakışları, bağuda veya kaplumbağa mı yapmıştı Haşa, sümme haşa. Evet, insanda her şeyde sani ezelinin nasluğu olduklarına mevcudatın adı şahitleri vardır. Mesela, bir kainattır. Evet, kainatın ihtiva ettiği bütün zerrat ve mürekkebatın her birisi 55 Nisan'la şehadet etmektedir. 2. Kur'an'dır. Evet Kur'an bütün enbiya, evliya ve muvahhidinin kitaplarıyla sahife-i kevn ve vücutta yaratılan icadi ve tekvini ayetler Halık'ın hallakiyetine adil şahitlerdir. 3. Mahlukatın reisi ve resulü bütün enbiya, evliya, melaikeyle birlikte her şeyin saniyi Allah olduğuna ilan-i shahadet dutiyorlar. Dört, ins ve cin taifeleri. Envaen ihtiyacat şahittirlar. Beş, uluhiyet ve Allah'a mahsus ve minhasır olduğuna Allah da shahadet ediyor. Arkadaş, sanatın vücuhu selase-i mesgure üzerine mülkine veya hakkın istizam ettiğine nazaran vacibe olan isnad-i meselesi semeredar bir ağaç meselesi gibidir. Şöyle ki, ağacın o semereleri ya vahdete ıslak edilir, yani neşulema kanunuyla ağacın tökünden, kökte çekirdekten, çekirdekte evamiri pekvinyeyi temessürden, evamiri pekvinye de kün emrinden, kün emr dahi vahide vacikten sadır olmuştur. O vakit O ağaç, bütün eczasıyla, yapraklarıyla, dallarıyla, semerleriyle, yaratılış kolaylığında bir semere-i vahide olur. Çünkü, vahdete nispeten küçük bir semere, ağacıyla pek büyük ve çok semereli bir ağaç arasında farklıktır. Bu adım-ı fark, vahdette suhuretle yüsür, kesvette suhuretle usurun bulunduğundan neşret etmiştir. Eğer kesvete isnat edilirse, Her bir senede, her bir çiçek, her bir yaklar, her bir dal, hem ağacının vücuda gelmesine lazım olan bütün ağlar, cihaza, esnaf vesaireye ihtiyaç gösterecektir. Çünkü tüm cüzde dağildir. Ona ne lazımsa buna da lazımsa dağındır. Mesele bu iki şıktan karşı değildir. Bir vacip, diğeri mümkünlidir. Hülasa bir hücrenin vücuda gelmesi kendisine ismat edilirse, Kainata muhit olan sıfatlar kendisinde nazimdir. Esbabı ispat edilirse, alemdeki bütün esbabın o hücrede iştimaları lazım gelir. Habibi, sineğin iki eli sığmayan bir hücre, iki ilahın tasavvufuna mahal olabilir mi? Haşa! Mahaza, hücreden tut, aleme kadar. Her bir şeyin bir neyi vahketi vardır. Öyleyse, de vahit olacaktır. Çünkü vahit ancak vahitten sudur eder. Ve keza bir habbe şemsi ziyasıyla, rengiyle, tecelli suretiyle içine alabilir. Fakat mastariyek itibarıyla bir habbe, iki habbeyi içine alıp onlara mastar olamaz. Ve keza vücudu harici, vücudu misaliden daha sabit, daha muhtemdir. Vücudu hariciden bir nokta, vücudu misaliden bir dalı içine alabilir. Tezalik. Vücud-u vücubi daha kavi, daha rasif, daha sabiktir. Belki de vücud-u hakiki, vücud-u harici ondan mi ibarettir? Binaen ane, ilmi muhit-i ezevi'de temeslul eden imkani vücutlar, vücud-u vücubinin tecelliyat-i nuriyyelerine aina ve maakestirler. Öyleyse, ilm-i ezevi imkani vücutlara aynı olduğu gibi, imkanı vücutlarda vücudu vücudiye anladır. Sonra o intani yutuklar, ilmi ezevi'den vücudu hariciye intikal etmişlerse de vücudu hakiki merkebesine nasıl olmamışlardır. İnan eyyühal aziz, çevirme vücud sahasında durup ahval aleme dikkat eden adam, hapsi bir süratle anlar ki, tesir faaliyet, latif, nurani, mücevdet olan şeylerin şeyini olduğu gibi, inifial, kabiliyet, teessür de, maddi, kesiz, cismani şeylerin kastasıdır. Evet, misal olarak, semadaki nurla yerdeki şu kocaman dağ var. Onur semada iken, ziyasıyla yerde iş görür, faaliyettidur. O dağ ise azametiyle beraber faaliyetsiz yerinde oturuyor. Ne bir tesiri var ve ne de bir fiili var. Ve keza, Eşya arasında nukua gelen kiill'lerden anlaşılıyor ki, hangi bir şey latif, nurani ise, sedet ve fail olmaya kesbiliyatak eder. Fesafeti nispetinde de infial ve müsebbiyet merkebesine yaklaşıyor. Bundan anlaşılıyor ki, esbab zahiriyenin haliki'yla, müsebbabat-in mucidi ancak ve ancak. Nurul ul envar, sani-ezediydi. i Tefekkür, gaflet-i izane eder. Dikkat, teemlül, evham, zulumatini dağıtıyor. Lakin nefsinde, batinunda, hususi ahvalinde. Tefekkür ettiğin zaman, derinden derine tafsiratla tetkikat yap. Fakat afaki, harici, umumi ahmalata teemlül ettiği muhkid, satt icmali düşün. Tafsirata geçme. Çünkü icmalde, tezlikede olan kıymet, ...ve güzellik tafsiratında yoktur. Hem de afaki tefekkür... ...dipsiz denize benziyor. Sahili yoktur. İçine dalma... ...boğulursun. Arkadaşlar... ...mefsin tefekkürde tafsiratlı... ...afaki tefekkürde ise... ...icmali yaparsan... ...vahdete takavut edersin. Aksini yaptığın takdirde... ...kesvet fikrini dağıtır. Evham ise havalandırır. Enaniyetin kavunlaşır. Gafletin kuvvet bulur. Tabiata kalb eder. Işte, dalalete insal eden kestet yolum budur. E'lham e'l-Aziz. İnsan ne kadar cahil ve gafildir. Ne kadar yolunu çaşırmış, nefsine zarar veriyordur. Dokuz vecihle menfaat-u yalnız bir vecihle zararı mevhum olan büyük bir hayr-i azimitev. Dalalete irtikar eder. Eves-Sofis-Tai'nin bir süresi için Binlerce menfaat delilleri olan hidayeti terk ediyor. Halbuki insan çok veham, ihtiyatlı olduğuna nazaran, dünyevi bir işte onda bir zarar ihtimali varsa iştinaf eder. Ahiretmiş olursa onda dokuz zarar ihtimali olduğu halde iştinaf etmez. İşte cehalet bu kadar olur. İhlem İyyah'l-Aziz. Ruh-ı insani gayr-i ihtiyaçlara giriş var. Geir-i-mütenahî elemlere mahan dir. Geir-i maksul lezzetlere iştahlıdır. Geir-i maksul amali beslemektedir. Hatta kalbin dalaletiyle beraber, ruhtan fışkıran şefkat, Geir-i-mütenahî elemlere kazanman ediyor. Binaen aleyh, ben değilim. Ne kıymetin var ki benim için kıyamet kopsun, nizam namaz edilsin, hesap görürsün, deme ya kattinlettir. Ey kemal-i gururla dalalet kürsüsünde oturan, Ha-yatana ma-ruz-olma. Zira-u-hayat bir mu'alatayla kaimdur. Şöyle ki, O kürsüde oturan daim, Zavall-e-tenam'un dehşetini düşünüp korktuğu zaman, Saadet-i ebedi'ye ihtimaline kaçar. tekalif diniyenin terkimde de, Ahiretin olmayacağı ihtimaline kaçar. Bu mu'alatayla. Her iki elemden korkuluyor. Lakin, kısa bir zamanda düğüm açılır, Hakikat ortaya çıkar. Ne birinci ihtimal elemini izane eden de ne de ikinci ihtimal yükünü taksiz eder. Ve kesen. Musibet taammül ettiğinde elem hafif olur. Ben de emsalim gibi diye yine yük altından kaçar. Fakat musibet ağam olduğunda elemi müzaaf olur. Kat kat ziyade olur. Çünkü kendisi gibi akrabası, ahbabı da o musibete dafildir. Çünkü insanın ruhu ebna-i cinsiyle alakadadir. Ne kadar umumi olursa, o kadar da elemi fazla olur. Ey Şek çöpesinde, daflek gölgesinde istirahatı çekilen indikare! Daflek serinliğinde, şek içinde zevk ettiğin lezzeti lezzet sanma. O zehirli bağdır. Az bir zaman sonra cehennemi bir azaba intirad edacaktır. Eğer âlam-i nezaize, nâr-n-nûr'a etmesi emelinde isen, evkaat-i hamsede rükû ve sucuk kancasıyla dururun korkumunu yük, sık, başını kır, imanı boldu. Sonu ayata tefekkürle, taata devam evreti, şek ve gaflet perdeleri yurtmesin. Bu dalalet acılığından necat'ın halaveti, tavazzuhla, münacat lezzeti ortaya çıksin. İnalen ecz-i O bulduk işte ancak tesbih vardır. Tecrübe ve imtihan yoktur. Çünkü Sulub Efendi Abdini hizmetkarını tecrübe ve imtihan eder. Fakat Abd'ı tecrübe ve imtihan etmek salahiyetinde değildir. Ve kaza insan Rabbini, Halik'ini tecrübe edemez. İşte bu sure misalesi mesnevi-i Arabi'nin çok mühim bir misalesidir. Her ne kadar tercüme etmeye çalışmış isem de, müellifin vaktiyle Nur şakirlerinin rica-kârâne ısrarları üzerine yaptığı tercümeyi aynen derç etmeyi daha münasip gördüm. Risale-i Nur'un 17. lem'âsı namını alan bu misale ile Arabi zühre arasında bir icmal tafsil ve takdim tehir farkı vardır. Zihre risalesi 17. lemanın aynısı olduğundan ve ma'al'ar da ney almıştır? Ne tercim, Hidayet-i Kur'aniye'nin şu an'sından. Bismillahirrahmanirrahim. Evelen, eyyel aziz. Cenab-i Hakka nazir ve ona vasul olan yollar, kapılar, alemin tabakaları, sayfaları, mürekkebatı müsbetinde bir yekun teşkil etmektedir. Adi bir yol kapandığı zaman, bütün yolların kapanmış olduğunu tevehm etmek, cehaletin en büyük bir şahididir. Bu adamın meseli gayet büyük askeri bir karargahı hâbi, büyük bir şehirde. Karargahın bayrağını görmediğinden, sultanın ve askeriyeye ait bütün şeylerin inkarına veya tevhidine başlayan adamın meseli gibidir. İmrân-ı Eyyel Aziz. Her şeyin batını, zahirinden daha ali daha kâmil, daha lafif, daha güzel, daha müzeyyen olduğu gibi, Hayatça daha kavim, şuurca daha tamdir. Ve zahirde görünen hayat, şuur, kemal vesaire. Ancak batun zahire süzülen zayıf bir tereşuhtur. Yoksa batun, cami, meyyit olup da ilim hayatı dışarıya vermiş olduğuna zahaba ihtimal yoktur. Evet, karnın, miden evinden, cildin gömbeğinden ve kulli hafızan senin kitabından. Nakaş ve intizamca daha yüksek ve daha gariptir. Binaen alim. Alem-i meleku, alem-i şehadetten. Alem dünya ve ahiretten daha ali ve daha yüksektir. Maalesez. Nefs-i emnare, hevai nefisle baktığı için zahiri, hayatlı, önsüetli bir perve gibi, meyyit ve zulmetli ve vahşetli zammetli, datin üstüne serilmiş olduğunu görüyor. Eman Egyel Aziz. Senin yüzün ve çiğin o kadar küçüklüğü ile beraber geçmiş ve gelecek bütün insanların ad kendisini onlardan ayıran ve tarif eden nişan ve alametleri hali olduğun gibi. Yüzünü teşkil eden esas ve erkanında da bütün insanlar ittifaktadır. Bütün insanlarda biri tevafuk, diğeri tehalif olmak üzere iki cihet vardır. Tehalif ciheti saniğin muhtar olduğuna, tevafif ciheti ise... Sani'in vahid-i ahad olduğuna delanet ederler. Bu iki cihetin bir kasidun kastıyla, bir muhtarın ihtiyarıyla, bir müridin iradesiyle, bir Ali'nin ilmiyle olmadığını tebehum etmek muhalatın en acibidir. Sübhanallah! Yüzün o küçük sayfasında nasıl gayri-mütenahi nişanlar der cedilmiştir ki? Gözle okunur da nazarla yani akılla görünmez. İnsan nevinde şu tehalufle beraber, buğday, üzüm, arı, karınca nevilerindeki tevafuk, tüm tesadüfün işi olmadığı güneş gibi aşikardır. Madem ki tesrifin böyle uzak, ince, geniş ahval ve ekvarında da tesadüfün müdahalesine imkan yoktu ve tesadüfün elinden mahfuzdur. Ve ancak bir hakimin kastı ve bir muhtarın ihtiyarı ve seni basur bir müridin iradesinin dairil tesadüfündedir. Tesadüf, çift ve tabiattan teşekkül eden tesadüf şebekesinin, âlem-i İslam'dan nefid-i ihracına Risale-i Nurza verilen karar infaz edilmiştir. İlânîn elgâ şeytanın ilka etmekte olduğu vesveselerden biri, yahu şu koyun veya inek, Eğer Kadir ve Alim-i Ezevi'nin nakşı olmuş olsaydı, bu kadar miskin bir biçare olmazlardı. Eğer batınlarında, içlerinde Alim, Kadir, yürüt bir saniyin kalemi çalışmış olsaydı, bu kadar cahil, yeten miskin olmazlardı diyen ve cinli şeytanlara üstad olan en iyi şeytanın isi. Cenab-ı Hak her şeye layıkını veriyor ve masrahata göre veriyor. Eğer atası, inamı bu kaydeden hariç olsaydı, senin eşeğinin pılağı senden ve senin ustalarından daha akıllı, daha alim olması lazımdı. Ve senin parmağın içinde, senin şuur ve iktidarından daha çok bir şuur, bir iktidar yaratırdı. Demek her şeyin bir haddı var. O şey, o hak ile mukaddesiyordu. Kader her şey bir miktar ve o miktara göre bir talip vermiştir. Feyyaz-ı Mutlak'tan aldığı feyze olan kabiliyeti o kalıba göredir. Malumdur ki, dağilden harice süzülen cüz-i ihtiyar ihtiyaç derecesiyle, kabiliyetin müsaadesiyle, hakimiyet-i esmanın nizam ve takabülüyle feyiz alınabilir. Mahaza, şemsin azametini bir kabarcıkta aramak akıllı olanın işleti değildir. İlham İlyan Aziz İnsan hikmetle yapılmış bir masnudur. Ve saniğin gayet hakim olduğuna, yaptığı vuzuhu delaletle, sanki mücessen bir hikmet-i makkaşıdır. etmiş bir ilme i muhtardır. İncimat etmiş bir kudreti i olduğu gibi, öyle bir fiilin mahzuludur ki, istidadı irade ettiği şeyi temsine veriyor. Öyle bir inam ve insanın kesifidir ki, bütün hacatına vakıftır. Öyle bir kaderin tersil ettiği bir surettir ki, bünyesine lazım ve münasip şeyleri bilir. Bu malumatla her şeyin maliki olan malikinden nasıl terrakul eder? Ve bütün cinayetlerini bilen, hacatını gören, ve veylalarını işeten Semih, Basih, Ali'in, mücip olarak üstünde bir rakibin bulunmamasını nasıl terrakul edebilir? Ey nefs-i Niçin kendini hariç terrakulma Egel evamire intisar dairesinden çıkarsan, ya herkesin ayağını öpercesine muraat ve ihtiram etmeye mecbur olasun veya ehemmiyet vermeyerek zalim-i alel küll olasaksın. Bu yuk ağırdır, taşıyamayacaksın. En iyisi, ecnevi olan şirk-i terfle dairesine gir ki rahat edesin Ve illa sefineye binip yükünü arkasına alan ebleh adam gibi olasaksın. Bir insanı yaratan Halık'ın, in, âlemi müştemilatıyla beraber yaratmasında bir buğut, bir gararet yoktur. Zira bir insanın yaratılışı, içerisinde bulunan eşyanın yaratılmasından ibaret olduğu gibi. alemin de yaratılışı, müştemilatının yaratılışından ibarettir. Ve keza, insan aleme bir emr ve küçük bir kihristedir. Çünkü kavunun Halık'ı, Çekirdeğinin harikından başkası olmasının temmidir. Ey Ölâni eyyühel aziz, senin iktidarın kısa, bekan az, hayatın mahdud, ömrünün günleri mağdud ve her şeyin fanidir. Öyleyse şu kısa fani ömrünü fani şeylere sarf etmek ki fani olmasın, baki şeylere sarf et baki kalsın. Evet, yaşadığın ömürden dünyada göreceğin istifade ancak 100 sene olur. Bu 100 sene ömrünü 100 tane hurma çekirdeği farz edelim. Bu çekirdekler ıskah edilip muhafaza edilirse, İlâ maşâAllah, semere verecek 100 tane ağaç olur. Aksi takdirde, ateşe atıp, yatmaktan başka bir istifadeyi temin etmez. Kesâdik, senin o 100 senelik ömrün de şeriat suyuyla ıskah ve ahirette saf edilirse, alim-i-dekada i, dekada, -i istifade edeceksin. Ginaen aleyh. Semeredar yüz tane hurma ağacını terk ve yüz tane çekirdeklerine tanaatla aldanırsa o adam hutame'ya, cehenneme hatap olmaya daiktir. İh elam <gülüyor> i Evham-i-behad, behad menşe ve mahzenlerinden biri. Nefis, kendisini kader ve sıfat-i ilahiyenin tecelliyat dairesinden hariç addeder. Sonra tecelliyata maskar olanlardan birisinin mevkiinde kendisini farz eder. Onda fena olur. Sonra başlar. Bazı tevillerle o şeyi de Allah'ın mülkünden, tasavvufundan çıkartır. Kendisinin girmiş olduğu şirk-i hafiyye girdirir. Ve şirk hafiyeden aldığı bazı halleri o masuma da aksettirir. Bilhassa Nesri Ennare dene gibi aleyhine olan şeyi lehine zanneder. Reyes-u fesrae gibi edenleri edenleridir ki vekilleri birbirini reddeder. Ta'aruzan, fesakutan kabirinden, hiz birisi de hıh değildir diye hikmeder. E e İyelam Egyiha-l-Aziz. Gafil nefis ahireti dünyanın bitişinde ve dünyayla bağlı bir menzil zanneder. Bu itibarda nefsin elinde iki silah vardır.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 Şöyle bir desise de vardır ki, maklumlarımın dünyada semereleri olmasa da esasları ahiretle mutlasın ve ahirette faydaları vardır diye müteselli olur. Mesela ilim gibi, dünyada menfaatı olmasa bile ahirette faydası vardır diye iyi ciheti göstermekle kötü ciheti aklımda yurtdurur. Fülasa, nefis deve gibidir. Şeytan sofesta'i, hevada bettaşıdır. اِيَلًا اَلْيَهَ الْعَظ۪يذِ halk eşya hakkında mucibe-i küllüye sadık olmadığı takdirde salibe-i sadık olur. Yani ya bütün eşyanın hâlikı Allah'tır veya Allah hiçbir şeyin hâlikı değildir. Çünkü eşyanın arasında muntazan-i tesanitle halk ve yaratmak tecezzi kabul etmez bir küldür. Vaziyet yoktur. Ya mucibe-i olacaktır veya salibe-i olacaktır. ...başka ihtimal yok. Her şeyde illetin ademini tevehrim eden, vehmin, vahir hükmünde bir kıymet yok. Binaenaleyh. Edna bir şeyde Halikiyet eseri göründüğü zaman, ...bütün esyada tahakkuk eder. Efeza. Halik ya birdir veya gayri mütenahidir. En sak yoktur. Zira sani, vahir hakiki olmazsa kesir-i hakiki olacaktır. Kesir-i hakiki ise gayri mütenahidir. Mahalsa nuru neşedenin vücutsuz, icap edenin vücutsuz, icap ettirenenin vücutsuz olması muhayyedir. Nikasa ilim sıfatını ihsan edenin ilimsiz, şuuru ihsan edenin şuursuz, ihtiyarı verenin ihtiyasız, iradeyi verenin iradesiz, kamilin şeylerin insani, gaybı kamil olduğunu telakki etmek muhayyedir. Nikasa aynı tasım, basarı tasvir Ve nezarı tenvir edenin basarsız olduğunu düşünmek ancak basar ve basiretten mahrum olan adamın işidir. Mahaza. Maskuldaki kemalat tamamen saniyedeki kemalden akan bir feyizdir. Fakat kuşlardan yalnız sineği gören, tanıyan bir mikrop, kartalı gördüğü zaman bu kuş değildir de. Çünkü sinekteki şeyler onda yoktur. Ey Önem Eyvallah Aziz. nefsinat kanun en yüksek makluluğu devam ve betadır. Hatta vehmi bir devamla kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz, öyleyse. Ey devamı isteyen nefis! Daimi olan bir zatın zikrine devam eyle ki devam bulasın. Ondan nur al ki söylemesin. Onun cevherine sadef ve ol ki kıymetli olasın. Onun nesini zikrine beden ol ki hayatta olasın. esma i lahe birisinin haydi-šuāsıyla temessuk etki Adem deryasına düşmeyesin, ey nefis. Seni tutup düşmekten muhafaza eden Zat-i Fallûma Senin mevzudiyetinden 999 parça O'nun irtesindedir. Senin elinde yan gibi parça kalır. En iyisi o parçayı da O'nun hazinesine aklı rahat olasın. İrlam-i egyhal Sen kendi vücudunu yapmaya kadir değilsin. Ve elin onu icat etmekten tasirdir. Başkaları dahi o işten aciz ve tasirdurlar. İstersen tecrübe et bakalım. Şeceli-i kerimat denilen bir lisanı veya muhaberat ve ezvak santrali olarak bir aziyat elbette yapamayacaksın. Öldürürse. Allah'a şiddetma. Inneştir fele zulmün azim. Muhakkak kişi pek büyük bir zulmdur. E'lân ıgdi-al-aziz. Şu görünen alem ilahi bir dükkan ve bir mahzendir. İçerisinde elmaen türlü türlü mensucat kumaşlar, meykurat yemekler, mesrubat şerbetler vardır. Bir kısmı kesif, bir kısmı latif, bir kısmı zail, bir kısmı daimi, bir kısmı katı, bir kısmı lüt, bir kısmı mayi, vahar keza. Her çeşit bulunur. Lakin bir kısmı icadi bir nesçtir, bir kısmı da tecelliyata bir nakıştır. Felasifenin velaletince i'gac'la nefis bir Ve o dükkan sahibi de mucibi gizazzad. E'lham e'giy al-aziz. Enaniyetten neşad eden şirt-i khati katılaştığı zaman esbab şirtini intilad eder. Bu da devam ederse küfre-tehavvul eder. Bu dahi devam ederse katile, yani haliksizle incirar eder. El-eyazubillah. E'lham e'giy al-aziz. İnsanın hırkatından maksat, mahti hazine-i ilahiyeyi kesiple göstermek. Ve kadir-i ezeliye bir yürhan, bir delil, bir mâtes-i olmakla cemal-i ezelinin tecellisi için şeffaf bir mir'at, bir anne olmaktır. Hakikaten semavat, ve cibalin hamdinden aciz kaldıkları emaneti insan hamletliği cihetle cilalanmış, cilvelenmiş bir şekle kurmuştur. Çünkü o emanetin nazmullarından biri de insanın sıfat-ı ilahiyeyi tehmetmek için bir vahid-i kıyası vazifesini görmektir. İnsanın fırkatından maksat bu gibi şeyler olduğu halde, kısmı ekserisi perde olurlar, sok olurlar. Vazifesi fetih ve açmak iken kapatıyor dağılıyor. Ziya ve ışığı neşir iken söndürüyor. Allah'ı tevhid etmek yerine şirk yapıyor. Bu keza. Nur-i imanla Allah'a bakıp mülkü O'na keskin etmekle itikaden mükelleft iken, En rasadıyla halka bakarak Allah'ın mülkünü onlara taksim ediyor. Hakikaten. insan الْاِنْسَانَ لَظُلُومِ الْجَهُولِ İnsan çok zalim ve çok cahildir. اِنَّ الْاَنْ اِلْهَ Ey nefis! Eğer takva ve amel-i salih ile talifini razı ettiysen, halkın rızasına taksire lüzum yoktur, o kafirdir. eğer halk da Allah'ın hesabına rıza ve muhabbet gösterirlese illidir. Şayet onlarınki dünya hesabına olursa, tiñet yoktur. Çünkü onlarda da senin gibi aciz kullardır. Ma'na-za. İkindi şıkkı takip etmekte şirk hafi olduğu gibi, tahsili de mümkün değildi Evet bir maslahat için sultana müracaat eden adam, Sultan'ı irza etmişse, o iş görülür. Etmemişse, halkın intimasıyla çok zahmet olur. mana Yine Sultan'ın izni yazıldı. İzni de uzasına mutallaklıktu. Un-e'l-e'l-asiz. asiz vacib vücut zatında mahiyetinde mümküne benzemediği gibi, ef'alinde de benzemiyor. Çünkü vacib bir vücudun kudretine nispeten yakın-uzak, az-çok, küçük-büyük, fert-mev'i, cüzkül kül aralarında fark yoktur. Ve keza, onun fiilinde bizzat mübaaşeret yoktur. Fakat mümkünün kudreti bu derece değildir. Bunun için nefis, vacib bir vücudun efalini fiillerine benzetemiyor. Hakikatını fehmetmekte akıl mütehavir kalıyor. Fiili faizsiz zannediyor. Ey elamin eyyühe lazıysa. Aslan gibi hayvanların diş ve pençelerine bakılırsa, iftiras ve parçalamak için yaratılmış oldukları anlaşılır. Ve kavunur mesela, letafetine dikkat edilirse, Yemek için yaratılmış olduğu hissedilir. Kezalik, insanın da istidadına bakılırsa vazife-i faküriyyesinin ubudiyet olduğu anlaşıldığı gibi, ruhani ülimiyetine ve ebediyete olan derece işliyatına da dikkat edilirse, en evvel insan bu alemden daha latif bir alemde ruhen yaratılmış da, teçhizat almak üzere muvakkaten bu aleme gönderilmiş olduğu anlaşılır. Ve kezalik, İnsan hılkat semeresi olduğundan anlaşılır ki, insanlardan bir çekirdek var ki, Cenab-ı Hak şecere-i hılkatı o çekirdekten indah etmiştir. O çekirdekte ancak ancak bütün ahli Kemalin ve belki nevni beşerin mısfının ittifakıyla اَفْتَلُ الْخَيْرِ اَفْتَلُ الْخَيْرِ اَنَامًا Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam اَنَامًا اَجْرِ الْاَزِيزِ Siyah ve beyaz nakışlarla nakışlı bir imam eyle. Küre-i kafasını saran semalat ve arzın nazun ve halifi olan Allah'ın uluhiyetine layık mıdır ki? Alemin bazı sefahatını miskin bir mümkine tevdi ve tehliz etsin. Arşın sahibinden maada, arşın altındaki şeylere bizzat tasarruf eden imkan dairesinde kimse var mıdır? Kendine. Çünkü o kıdre kısa ve kasır olmayı. Muhit bir kudret olduğundan, açık bir yer. bir delik kalmıyor ki gayr müdafala etsin. Mahaza, Cebiriyet ve istiklaliyetin izzeti ve kendini sevdirme ve tanıttırmak muhabbeti gayrı müsaade etmiyor ki arada ibadullahın anzarını kendine celbeden, ismi bir vasıta bulunsun. Mahaza, kül ile cülde, ne ile terkte yapılan tasadıklar, birbirinin içimlerini tedahil, ve gittik yerine mütesavvit olduğunda o tasavvufları ayrı ayrı faillere vermek mümkün değildir. Mesela alemin nizam, intizam ve tasarrufunda arzın tedbiri dahildir. Arzın tedbirinde insanın da tedbiri dahildir. Ve aynı zamanda bu tasarrufat yapılırken başka nevilerin de şu onun altına bakılır. Ve hüccet-i bedeniye ile zevket tahri gerekiyor ve herkese. Bütün bu tasarrufat Bütün safahata aynı kudretle yapılır. Nasıl ki? Şems'in nurundan katre ve kabarcıklara varıncaya kadar. Hiçbir şey hariç annyi. Bütün eşya o nurna ediyor. Kes Bütün tasavvufat kudret-i ezeliye'ya akaddir. Başka bir şeyin müdahilesi yoktu. Türeden zerre'ye varıncaya kadar o kudretin tasavvufundan hariç değildi. Hulasa. Arının dimağını, mikrobun gözünü tanzim zat senin efal ve amalini mühmel, başıboş, hesapsız, kitapsız bırakmayarak İmam-ı Müdüm'de yazar. Ona göre muhaseben mi olacaktır? İyilen Elbihal Aziz Her bir masnuda, her bir zellede görünen tasavvuf-u Kudreti muhifa ve hikmet-i basirenin delalet ve şehadetleriyle sabıttır ki, bütün eşyanın sani vahittir, şerif yoktur. Ne kudretinde imkisam var, ne iktidar ve ihtiyarındaki cezi vardır, dinam aleyh. Saniye ancak vacibim vücut olacaktır ki, kaderin nizanıyla yürüyen kudretine bir nihayet yoktur. İğlen Eylül Aziz, sinek, örümcek, kire gibi küçük hayvanlar, til, camus, deve gibi büyük hayvanlardan daha zeki, hılkatça daha güzel, sanatça daha tam oldukları halde. ''Bunların omru kısa, onların ki uzun. Bunların zahiren menfaatleri yok, onların ki var. İşte bu hal. Hırtata esyada, sanihin külfet olmadığına ve her şeyin vücuda gelmesi ancak tüm emriyle olduğuna dahir bir birhamdir. Yef'alullahu ma yaşar, Allah dilerini yeter. La ilahe illahu, ondan başka ibadete layih hiçbir ilah yoktur. İlham ezihal azizu. وَاللّٰهُ مِنْ وَرَٰئِهِمْ مُحِيْدِ Allah onları arkalarından kuşatıcıdır. Evet, Allah ilmi, iradesi, kudreti ve vesair sıfatıyla muhittir. Daire-cihatasından hariç bir şey yoktur. Fakat insan cüz'i ve kısa zihniyle, Allah'ın azametine ve şems'in etrafında seyyaratı tedbir ettiğine bakarken, mesela erud-i küçük hayvanlarla iştigal etmesini uzak görüyor. Çünkü vaci bir vücudu mümküne kıyas ediyor. Hâlbuki bu kuyasa göre küçük hayvanlara büyük bir zulüm olur. Çünkü onlar da... وَا ilmin مِنْ شَيْءٌ اِلَّا يُسَدِّهُ Hiçbir şey yoktur ki onu övüp onu tesbih etmesin. Kazıyesince, haliplerini tesbih etmekle Allah'tan maada kimse Rabb tanımıyorlar. Binaen aleyh. Büyüğün küçüğe tekebbür etmeye hakkı yoktur. اِعْلَانٍ اَلْيْهِ الْعَزِيصِ Ümumi olan bir imam ile inayet-i şahsiye arasında münafak yok. Mesela bir ziyafete yapılan umumi bir davet altında şahıslar da davet edilmiş olur. Yani bu ziyafet umumi olduğundan davet umumiyette kalır. Şahıslar nazar alınmıyor denilemez. Binaenaleyh, Allah'ın nimetleri vakıf veya nehir suyu gibi umumi olur inamında şahıslar tas edilmemiş değildir. Ancak o umumiyette hususiyetle maksuttur. binaen aleyh. Eşhas ve umuni in'amda kast edilmediklerinden o nimetlere karşı şükretmeye mükellef olmadıklarına zahab etmek hatadir. U'lan eyyel aziz! Yârın seni zillet ve rezaletlere mauz bırakmakla, terk edecek olan dünyanın sefahetini bugün kemal-i izzet ve şerefle terk edersen, tek aziz ve yüksek olursun. Çünkü o seni terk etmeden evvel sen onu terk edersen, kaybını alır, şeyinden kurtulursun. Fakat vaziyet maakusa olursa, kaziye de olur. Ey elami el-güheziz. Fısk çamuruyla müleddes olan medeniyet, insanları da o çamurla terbis ediyor. Ez cümle. Riyaya şan ve şeref namını vermiş. İnsanları da o pis ahlata sevk ediyor. Hakikaten insanlar, o riyaya öyle alışmışlar ki, şahıslara yaptıkları gibi milletlere, hatta unsurlara bile yapıyorlar. Gazeteleri o riyaya dellal, tarihleri de alkışçı yapmışlardır. Bu yüzden şahsi hayatlar, hamiyeti cahiliye unvanı altında unsuri hayatlara feda edilmektedir. İnanam Ebuha'l-Aziz. Nebibet-i Ahmediye'yi aleyhissalatu vesselam ispat eden belirlerden biri de tevhiddir. Evet, meratibiyle tevhid bayrağını kainatın en üst tepesi üstünde bitmiş olan, ve enzâr-u alema kaşi makamlāyla berāber tevhid eden ve enbiyanın yucmel bıraktıkları hakaifi, kaffsilatıyla beyan eden ve açıklayan ancak ve ancak Hazret-i Muhallak aleyhissalatu vesselam'dır. Binaen aleyh, tevhid hakikat ve kuvvetin ismetinde nubuvvet-i ahmebiye aleyhissalatu vesselam hak ve hakikattir. İlan-i egyal Sutu alemde kurulan, şu sergi ilahiyede teşkil edilen tezyinata, kemanata, güzel manzaralara ve rububiyetin haşmetiyle, uluhiyetin azametine bir müşahit, bir mütemezzi bir mütehagir, bir mütefekkir lazımdır ki o güzellikleri görsün, o manzaralar arasında temizli etsin, o harikan akışlara, ziynetlere tefekkürle hayran olsun. Sonra o sergiden sani'in celaline, malikinin iktidar ve kemalatına intikalle onun azametine secdeyi hayret etsin. Bu vazifeyi ifa edecek insandır. Çünkü insan gerçi cahil, zümmetli bir şeydir ama öyle bir istidadı vardır ki aleme bir emmuzet ve bir numune olmaya liyakatı vardır. Hem o insanda öyle bir emanet geriye bırakılmıştır ki onunla gizli betineyi bulur, açar. Hem o insandaki kuvvetler, ...tahdif edilmeyerek mutfak bırakılmıştır. Buna binaen kümbü bir nevi su sahibi olur ki... ...Sultan-ı Ezel'in azamet ve haşmetinin şaşahsını idrak ediyor. Evet, maşukun hüsnü, aşkın nazarını istizam ettiği gibi... ...Naktaş-ı Ezelî'nin rububiyeti de insanın nazarını iktiza eder ki... ...hayretle, tefekkürle takdir ve taksimlerde bulunsun. Evet, gül ve çiçeklerin yüzlerini güzelleştiren zat... Nasıl o güzel yüzlere arılardan, bülbüllerden, istihsan aşıkları icat etmesin? Ve güzellerin güzel yüzlerinde güzelliği yaratan, elbette o güzelliğe müştakları da yaratır. Tezalik, bu alemi şu kadar ziynetlerle, nakışlarla teziğineden malik ümmül, elbette ve elbette o harika, antika, mucize manzaraları, ziynetleri, seyircilerden, müşahitlerden, aşıkla ve arif dellallardan hali bırakmayacaktır. Işte camiyeti dolayısıyla insan-i kamil, halk-i eflake ille da olduğu gibi, halk-i kainata da semere de netice vurmuştur. İ'lâm-i Eccel-Aziz. arasındaki tevafuk, sani i l ahad olduğuna delalet ettiği gibi, aralarında bulunan muntazam tihaluf de, sani i l ve hakim olduğuna şehabet eder. Mesela, Hayvanların bilhassa insanların esas azalarındaki tevafuk, bilhassa çift azalardaki temasül, Halık'ın vahdetine yürhan olduğu gibi, keyfiyetler ve şekillerdeki tehalükte Halık'ın ihtiyar ve hikmetine delalet eder. İlem İghal Aziz, mahlukatın en zalimi insandır. İnsan kendi nefsine olan şiddet muhabbetten dolayı kendisine hizmeti ve menfaati olan şeyleri hem sever hem kıymet verir. Seme istifada gördüğü şeylere abdakörü olur. Aksi halde ne sever ve ne kıymet verir. Ve keza hayatın icadında illi gaiyenin yalnız hayat olduğunu bilir. Cenab-ı Hakk'ın icat ettiği haylarda, hedef ittihaz ettiği binlerce hikmetlerinden haberi yok. acaba İmkan ve ihtimalden hariç mi? ki, alemde görünen şu eşyayı harika, daha garip, daha harika ve daha mucize... melekuti, berzahi, misali şeylere bazı numune ve bazı esaslar olmasın. İhlen eyyhe'l aziz. Cenab-ı Hak kainat teşkil eden zerratı, şeriat-ı fıkriyyesine ve muti ve evamir-i tekviniyesine de munkat ve mümessil kılmıştır. Bir ar, kün emrine intisalen, maklub bir şekle girdiği gibi, herhangi bir hayvanda aynı emre intisalen, irade e edilen vaziyettere girev. I'anem eyyuhel-aziz, Şems, kamer, yıldız, arz gibi ecramı kabzasında tutan kudret, o ecramı öyle bir suhuletle tanzim etmiştir ki, dağılan teslih tanelerini ipe düzen adam gibi ne bir aciz görmüştür ve ne başkasının yardımına ihtiyaç olmuştur. I'anem eyyuhel-aziz, bir katresu bir deniz suyuyla müttehittir. Çünkü ikisi de sudur. Nehir suyuyla da müttehittir. Çünkü ikisinin de menşeleri semadır. Ve keza bir küçük balık, balina balığıyla ile Çünkü ünvanları birdir. Kezalik esma ilahiyeden bir hücreye veya bir mikroba tecelli eden bir isim, kainatı ihata eden isimle müttehittir. Çünkü müsemmaları birdir. Mesela bütün kainata taalluk ve tecelli eden alim ismiyle, Bir zerre'e taalluk eden Halib ismi Müsemmad-e-Müttehittir'ler. Hurma ağacina taalluk eden Musavrid ismiyle de, Semeresine taalluk ve tecelli eden Münşi ismi Müsemmad-e-Müttehittir'ler. Zaten en büyük şeye tecelli eden isim de, en küçük bir şeye de tecelli etmemesi muhaiddir. İ'lham eyyha-l-Aziz. Mümkün unvanı altındaki eşyanın vücudunda tagayyur var. Yani keyfiyetleri, halleri değişir. Binaenaleyh, mümkün olan bir şeyin daima bir halde tevaffuf ve sükut etmekle atalette kalması. O şeyin ahval ve keyfiyetleri için bilmedi nevi Çünkü o şeyin istikbal halleri ademde kalır. Yol bulup vücuda gelemez. Adem ise büyük bir elem ve bir şajmazdır. Binaenaleyh, faaliyette lezzet olduğu gibi... Ahmal şu onakta da bir tebeddül olup, bu tahavvul ve tebeddülden neş'et eden teessürat, teellümat, bir cihetten çirkin ise de birkaç cihetten de güzeldir. Evet, bir şeyin şekillerinde nuklaa gelen devir ve teslim sırasına gidenler, müteessir, gelenler de olurlar. Ve bu sayede hayat tasafri eder, temizlenir, vücutta tecebdik eder. Şemmeh. Hidayet-i Kur'aniyenin vesimim ben. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Ala rahmetihi alel alemin. Bir risaleti Seccidim Muhselin, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Peygamberlerin efendisi Muhammed'in risaletini alemlere rahmet kılan alemlerin Rabbine hamdolsun. Allah ona ve bütün al ve ashabına rahmet etsin. E'lham e'lham e'l-aziz. Şu alem görünen ve görünmeyen bütün tabakat ve enva-i'la la ilahe illahu diye tevhid-i ilan ediyor. Çünkü aralarındaki tesanud böyle iptza ediyor. Ve o tabakatla enva, bütün erkanıyla la rabbe illahu diye ilan-i şehadet ediyor. Çünkü aralarındaki müşadahet böyle istiyor. Ve o erkan bütün azasıyla la malike illa hu di'ye şehaadetlerini ilan ediyorlar. Çünkü aralarındaki tamasul böyle iktiza eder. Ve o aza bütün eczasıyla la müdebbire illa di'ye şehaadet eder. Çünkü aralarında taavun ve tedafil vardır. Ve o eczas bütün cüz'iyatıyla la mürebbiye illa hu di'ye olan şehaadetini ilan eder. Çünkü aralarındaki tavakuk kalemin bir olduğuna delalet ediyor O cüz'iyyat, bütün hüceyratıyla, la mutasarrife fil hakikate illahu diye şehadet eder. Ve o hüceyrat, bütün zerratıyla, la nazime illahu diye ilan-i şehadet eder. Çünkü cevahiri fark arasındaki hayt'ın bir olduğu böyle iknaza eder. Ve o zerrat, bütün esiriyle, la ilahe illahu cevheresiyle ilan-i eder. «Çünkü esirun vesaketi, sükûnu, intizamla, emr-i halika, surak intisali böyle iktiza eder.» Ey elâm-i eyyuhel Hiçbir insanın Cenab-i Hak'ka karşı hak itirazı yoktur. Ve şekva ve şikayete de haddi yoktur. Çünkü şikayet eden ferdin hilaf-ı hevesini iktiza eden, nizam-i alemde binlerce hikmet vardır. O ferdi irza etmekte, o bin hikmetin irdabı vardır. Bir ferdi razı etmek için bin hikmet feda edilemez. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَائَهُمْ لَفَسَدَذِ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ Eğer hak onların keyiflerine tabi olsaydı, gökler ve yer hep hesada uğrardı. Eğer her ferdin keyfine göre hareket edilirse, dünyanın nizam ve intizamı hesada gider. Ey müteşegi, sen nesin? Sen en binaen itiraz ediyorsun? Cüz'i hevesini külliyat-i kainat-i muhendis yapıyorsun? Kokmuş olan zevkini nimetlerin derecelerine mityaz ve mizan yapıyorsun? Ne biliyorsun ki zannettiğin nimet hikmet olmasın? Senin ne kıymetin var ki kanadına muazi olmayan hevesini admin ve teskin için, hevet çarklarıyla hareketten teskin edesin? E'lâmin együhe cesedin bir uzunundaki bir hücrede yapılan tasarruf, en evvel cesedi kasavur etmeye mütevaktiftir. Çünkü küllün nakışlarıyla, ahvalıyla cüz'ün çok alaka ve münasebetleri vardır. Öndeyse, cüzde tasarruf Halik-i Küllün emri altındadır. İhlem Eylül Aziz, hevam balık gibi küçük hayvanların yumurtalarını, haşerat ve nebatatın tohumlarını pek büyük bir rahmetle bir lukufla, bir hikmetle hufseden sani-hakim'in hafiziyyetine naik mıdır diye Ahirette semere veren ağaçlara çekirdek olacak amalimizi hufsetmesin, ihmal etsin. Halbuki sen hamile emanet, kalite-i arzsin. Evet her bir zihayatta bulunan hufs hayat hissi, vücudun ebedi bir bekaya ism-i hain, hafiz, baki'nin tecellisiyle intirar edeceğine delalet eder. E'lham E'l-Aziz. Bir incir tohumunu tavırdan tavura hutseden, devirden devire himaye eder inhilalden likaye eder ve o tohumda incir arzının teşkilatına lazım olan esasları kemal-i ihtimamla muhafaza eden, elbette ve elbette, halife-i arz ünvanını alan nevi-beşerin amalini ihmal etmez, hutseder. E'lham E'l-Aziz.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 Ömrün bidayetinden sonuna kadar devam eden mana, çok cesetleri tebeddül ve tavırdan tavrına intikal ve devirden devire yuvarlandığı halde, ve vekasını muhafaza ettiği gibi, ölüm hemdeğini de atlayarak salimen ebed yoluna devam edecektir. Mahaza, her vakit kenaya hazır ol, emrini intizar eden zevan ve vekasız maddiyatta, şıhırs ve muhafaza düştü olup. deka'yla çok münasebettar olan ruh ve manada da cairidir. E'len, eyyhel aziz! Uluhiyetin azameti, izzeti, istiklaliyeti, her şeyin küçük olsun, büyük olsun, yüksek olsun, alçak olsun, taht tasarrufunda bulunduğunu istiyor. Sen'in hissetin veya hakaretin onun tasarrufundan tariç kalmasına sebep olamaz. Çünkü senin ondan buğdun varsa da onun senden buğdu yoktur. Veya senin bir sıfatının hakareti, vücudunun hakaretini istizam etmez. Veya mülk cihetinin münevves olması, melekut cihetinin de münevves olmasını iktiza etmez. Ve keza halifin azameti, çirkin şeylerin tasarrufundan çıkmasını istizam etmez. Bilakis, azamet ve hakikiyye, hususunda imkiradi, tasavvuf cihetiyle de ihatayı iktiza eder. İyvelen eyyühele aziz. Maddi olan bir şey, kesafeti ne kadar fazla olursa o nisbette ince ve gizli şeyleri göremez ve onları idrak eden Fakat nur ve nurani şeyler ne kadar nuraniyetle karakki ederse o nisbette ince ve gizli şeylerin ufuzu tam ve keskin olur. Ve keza ne kadar latif olursa o derecede maddiyatın içlerini keşfeder. Röntgen şuası gibi. Mümkün hafta mesele bu merkezde ise Vâcib, vâid olan Nurun ul envar ne derece nâfizul hataya, Alimun bil esrar olacağı bir derece anlaşıldı. Öyleyse, azameti tam manasıyla ihata, nüfus, şumul-i iktiza ve istizam eder. Eylem, eyyuhel-aziz! Ekseriyet-i teşkil eden avam-i rasim tehimleri Kur'an'ca o kadar meraat edilmiştir ki, birkaç dereceyi, birkaç ciheti ihtiva eden bir meselede avamın tehimlerine en me'nus en karib ciheti ve nazarlarına en vazı en zahir dereceyi söylüyor. Çünkü öyle olmasa delilin neticeden hafi olması lazım gelir. Kur'an'ın kainattan yaptığı bahis Halik'in sıfatlarını ispat ve izah içindir. Binaen aleyh ne kadar cumhurun tehmine yakın olursa irşada daha layık ve daha muafik olur. Mesela, Halit'un tasadrufatına delalet eden ayetlerden en zahir, en aşikâr olan tabakayı وَمِنْ آيَاتِهِ قَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْعَرْضِ بَغْدِلَاثُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْضَانِكُمْ Göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerimizin ve renklerimizin, seslerimizin ve simalarımızın farklılığı da yine onun ayetlerindendir. Ayeti de zikretmiştir. Halbuki bu tabakanın arkasında vücuhun ta'ayyunat, tesaffusat tabakası vardır. Evvelki tabakanın fehmi, ikinci tabakanın fehminden daha yakındır. Ve keza, en aşikar dereceyi, inne fi halkis vel ard vahvilâfin lehnu vel nihar. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gecenin ve gündüzün değişmesinde. ayeti zikretmiştir. Bu derecenin arkasında, arzın şems tarafında emir ve irade ilahi kanunuyla tahrik ve tedbili derecesi de vardı Lakin bu derece ebbelki dereceden bir derece mahvi olduğundan hak edilmiştir. Ve keza vel cibal evtada, dağları birer kazık yapmadık mı cümlesiyle en okunaklı sayfayı göstermiştir. Halbuki bu sayfanın arkasında direk ve kazıklarla tehlikeden muhafaza edilen bir sefini gibi arzda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 Toprağın hamisidir. Denizin istilasından yıkayı ediyor. Zaten hayatın dilekleri bu unsurlardır. Bu sırra binaendir ki, şeriatça hilalin turu ve gurubu nazara alınmıştır. Çünkü bu ise ayları, günleri hesap etmekten avamca daha kolaydır. Ve yine o sırra binaendir ki, avamda tespit ve takdir için Kur'an'da tekrarlar mutluğa kura gelmiştir. İhlem eyyühe aziz. Ayetlerin bahsettikleri hakikatlar, şiirlerin bahsettikleri hayalattan pek vasi ve pek yüksektir. Bu itibarla şiirden addedilmemiştir. Hem de ayetler sahibinin şiunat ve efalinden bahseder, şiir ise fuzuli olarak dayırdan bahseder. Hem de fil cümle adi şeylerden bahsi harikuladıdır. Şiirin harikuladelerden bahsi alel-eksel kadidir. İyilen el Halit'in vahdetini gösteren aynalar ve delillerini okutan sayfaların pek çok çeşitleri olduğu gibi, merkezleri bir ve birbirinin içine dahil olmuşlardır. Binaen aleyh, bir aynada göründü veya bir sayfada okundu mu, hepsinde de görünür ve okunur. Fakat birisinde görünmemesi, hepsinde görünmemesini istizam etmez. İyvelen Eyyel Aziz, bir kelimeyi yazan, harfini yazanın gayresi, Bir sayfayı yazan, satırı yazanın gayrısı, kitabı yazan, sayfayı yazanın gayrısı olması mümkün olmadığı gibi. Karıncayı halk eden, cins hayvanı halk edenin gayrısı, hayvanı yaratan, arzı yaratanın gayrısı, arzı halk eden Rabbul Aleminin gayrısı olması muhaidir. Rububiyeti ammenin işaretlerindendir ki, kainat kitabında öyle büyük harfler vardır ki, O harflerin bir kısmında bir kelime yazılıdır. Bir kısmında bir kelam, bir kısmında bir kitap yazılıdır. Mesela o kitapta bahir, şecer, arz, birer harf makamındadırlar. Birinci harfte semek kelimesi, ikincisinde şecer kelamı, üçüncüsünde hayvan kitabı yazılmıştır. Hatta suretinde tam Yasin suresi yazıldığı gibi. Bazı musluatta bir kelime olan isminde, çekirdeğinde, o Maslu'un suresi ve kitabı yazılmıştır. E'len Eyyahel Aziz, yıldızlar, şemsler arasında mümaselet olduğu gibi fil cimne misavah da vardır. Binaenaleyh, onlardan biri ötekilere Rab olamaz ve onlardan bir Rab olan hepsine de Rab olur ve keza her şeye de Rab olur. E'len Eyyahel Aziz, İnsanın bir ferdinde bir cemaat-ı mükellefin bulunur. Evet, her bir uzun bir şey için yaratılmıştır. O uzunu o şeyde kullanmakla mükelleftir. Mesela, her bir hasse için bir ibadet vardır. Onun filatında kullanılması dalalettir. Mesela başta yapılan secde Allah için olursa ibadettir. Gayrısı için dalalettir. şu şuaranın hayalen yaptıkları keyif ve muhabbet secdeleri dalalettir. Hayal...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 Ve birer mucize-i kudret oldukları halde ırkız sayfasıyla onları teemmüle dikkate almıyorlar. Ta onların kevkinde olan tecelliyat seviyaleye iman-ı nazar edebilsinler. Bunların mesele deniz kenarında durup denizin içerisindeki hayvanata vesaire garip halatına bakmayarak yalnız rüzgarla husule gelen dalgalara ve şemsin şuatından peyda olan parofasına dikkat etmekle manikul ül -bihar olan Allah'ın azametine delil getiren adamın nasiri gibidir. İ'lân eyyel-azîz İnsanların arıza ait malumat ve müsellemât-ı bedîhiyyatları ülfete mevnidir. Ülfet ise cehli mürekkep üstüne serilmiş bir perdedir. Hakikata bakılırsa zannettikleri ilim cehildir. Bu sırra binaemdir ki Kur'an ayetleriyle insanların nazarını mevrufatları olan şeyleri çeviriyor. Ayetler, necimler gibi. Ülfet perdesini deler, atar. İnsanı kulağından tutar, başını uydurur. O ülfetin altındaki havari kul atak mucizeleri o adiyat içerisinde gösterir. İnan eyyühal aziz. Aralarında münasebet, muamele hatta mükâlele bulunan iki şeyin Birbirine müşabi veya müsabi olmasını istizam etmez. Mesela Yağmurun bir katkesi veya semerenin bir çiçeğinin küçüklüğüyle beraber şemsle münasebeti ve muamelesi vardı. Binaenaleyh ey insan, senin hakaretin seni hallak alemin nazır-ı inayetinden sefredecek bir sebep olamaz. İyilen eyyel aziz, denizlerde hukuka gelen net ve cezir gibi evliya arasında da vastı zaman, haydi mekan meselesi şöhret bulmuştur. Haşiye, bastı zaman sırrıyla çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zaman-ı miraç, bu hakikatın vücudunu ispat eder ve bir tevil hukukunu gösteriyor. Miraç'ın birkaç saat müddeti, binler seneler hükmünde müsati ve ihatası ve uzunluğu vardır. Çünkü miraç yoluyla beka alemine girdi. Beka aleminin birkaç dakikası bu dünyanın binler senesini kazanmam etmiştir. Hem bu hakikata binaenle. Bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş. Bazıları bir saatte bir senelik vazifesini yapmış. Bazıları bir dakikada bir Hatme-i Kur'an'yı okumuş oldukları gibi. Risale-i Nur'un tehlifinde de bu bastı zaman hakikatı çok defa ufuna gelmiş. Ey cünder. 19 dokuzuncu mektup 150 elli sayfadır. Üç fazla mucizatı, kitaplara müracaat edilmeden, ezber olarak bağ dağ köşelerinde 4 gün zarfında, her gün üçer saat meşgul olmakla mecmu'u 12 iki saatte telif edilmesi, Ramazan isaresi 40 dakikada telif edilmesi, 28. söz, 20 dakikada telif edilmesi, basta zaman vukuunu ispat etmiştir. Hâle hâilun minhüm kem levistum hâlu levisna yevmen ev içlerinden söze başlayan biri. bu halde ne kadar kaldı diye sordu. Bir gün yahut daha az dediler. Ayeti her zamanı gösterdiği gibi. Ve inne yevmen enne rabbike keelke senetin minnâ fe Rabbinin katında bir gün sizin hesabınıza göre bin bir gibidir. Ayeti de basta zamanı gösterir. En az günler. Kitab-ı Yuvâkıt'ın rivayetine göre İmam-ı bir günde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 Bu halet evliya için hâlet-i yakaza da inkişaf eder. Zaman imbisaf eder. Mesele ruhun dailesine yaklaşır. Ruh zaten zamanla ve mukayyet değildir. Ruhu cismaniyetine gâinlik olan evyanın işleri, fiilleri, sürat-i ruh mizanıyla cediyami eder. Elem Egyel-Aziz. Bir bürhanla elde edilen neticin tevhidi. Bazı insanlar istiyazamla, dam zihinlerine sığıştıramazlar veya bozuk hayalleri tahammül edemez. Bu hale karşı o kat'i sahih bürhanı reddetmek üzere bu neticeyi bu kadar azametiyle şu Burhan onu intaj edemez diye bahanelerle kabul etmez. O miskin bilmez mi ki? Neticenin kayyumu imandır. Bürhan ancak onu görmek için bir mentezdir. Veya bir süpürge gibi o neticeye konan vehinleri süpürür. Ma'na'za, nürhan bir değildir, bin değildir. zerrat alem adedince nürhanlar vardır. Ha subhanallah, mülk ve melekut arasındaki hicab ne kadar incedir. Aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür Dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa ve ne kadar uzundur. İlim ve cehil arasındaki Hicap ne kadar natif ve ne kadar kalındır İmanla küfür arasındaki berza ne kadar şeffaf ve ne kadar kesiftir. İbadetle masiyet arasındaki mesafe ne kadar kısadır. Antaki araları cennet ile narın araları kadardır. Hayat ne kadar kısa, emel ne kadar usundur. Evet hal ile mazi arasında öyle ince bir perde vardır ki, ruhun mazi cihetine geçmesine mavi değildir. Cesede nispeten bitmez bir mesafedir. Cezalip. Mülk ve dünya ile ahilet arasında ehl-i kalp için şeffaf, ehli i heva için kesif ince bir perde vardır. Cezalip. Gece ile gündüz arasında naif bir perde var ki, Gözün kapanmasıyla gece olup, açılmasıyla gündüz olduğu gibi. Nefsin alem-i maneviyata gözü kapanırsa, ebedi bir gece içinde kalır. Gözü maneviyata açılırsa, naharı inkişaf eder. Kezalik, Allah'ın hesabına tainata bakan un adam, her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gafletle esvap hesabına bakarsa, ilim zannettiği şey de cehil olur. Kezalik, iman ve tevhidle bakan, alemi nurlu görür ve illa alemi zulmat içerisinde görecektir. Kezalik, ef'ali beşer için iki cihet vardır. Eğer niyetle Allah'ın hesabına olursa, tecelliyata makez, şeffaf, parlak olur. Eğer Allah hesabını olmazsa, zulmetli bir manzarayı göstermiş olur. Kezalik, hayatında iki veçi vardır. Biri siyah, dünyaya bakar. Diğeri şeffaf, ahirete nazırdır. Nefis siyah veçin altına girer. Şeffaf ve çeterek tip eden, saadet-i ebediliğini isterdir. İvlen aziz kainatın miftahı, anahtarı insanın elindedir. Alemin kapıları açık ise de manın kapalıdır. Cenab-ı Hak bütün o kapıları ve kerzi mahdiyi açan en emanında bir miftahı insanın eline vermiştir. Fakat enede kapısı kapalı bir bilmecedir. Bunun kapısı açılıyorsa kainatın da kapıları açılıyor. Evet Cenab-ı Hak insana bir benlik, bir nevi hürriyet vermiştir ki Cenab-ı Hakk'ın ruhubiyetine ait elsafı bilmek için mevhum farazi bir vahide kıyası yapsın. Mahiyeti i beşerde pek ince bir ip, insanın vücudunda şuurlu bir kıl, şahsın kitabında bir Elif kıymetinde ve miktarında olan enenin iki veci vardır. Biri hayra bakar, bu vecihle yalnız kabili feyizdir, fail değildir. Diğer vecih ise şerbe bakar, bu vecihle kendisini fail denir. Enenin mahiyeti mevhumedir, rububiyeti hayalidir. Vücudu bir şey hamil olamaz. Ancak mizan-ul hararet gibi, vacib-ul vücudun rububiyetine ait sıfatı ı muhitayı bilmek için bir mizan vazifesini görüyor. Eğer insan benliğine mizan nazarıyla bakarsa, kainattan zihnine atıp gelen afaki malumatı kendi malumatıyla, tasarrufat ve sıfat-ı ilahiyeyi de kendi sıfatıyla tasdik eder, yine mercine iade eder ve bu sayede قَدْ أَفْرَحَ مَنْ زَتِّهَهَا ''Nefsini günahlardan arındıran kurtuluşa ermiştir.'' De ki, ''Men şumulüne dâhil olarak bir hakkın emaneti ifa etmiş olur.'' Fakat kendisine müstakî nazarıyla bakmakla, kendisine mâlik bir derse ederse, ''Kalb hâbe mendesâhâ.'' ''Nefsini günaha daldıran da husrâna düşmüş türün şumulüne dâhil olmakla emanete kıyamet etmiş olur.'' Zira semavat ve arzın... Hamdinden korkarak imtina ettikleri cihet, elinin bu cihetidir. Çünkü galaletler, şirpler, şerrler bu cihetten doğarlar. Eğer vaktiyle o elinin şiddetli bir terbiyeyle başı kırılması büyür, insanın vücudunu yutar. Eğer milletin de elaniyeti inziman ederse, saniyin emrine karşı mübarezeye çıkar. Tam manasıyla bir şeytan olur. Sonra halkı da kendisine piyas eder. esnav da o piyasa dâfil eder. Büyük bir şifte düşer en ulazubillah Mühim bir mesele. Ene'nin iki veci vardır. Bir veçini vebrizet almıştır. Bir veçini de felsefe almıştır. Birinci veci. Ubudiyyete mahzaya menşedir. mahiyeti harfiye olup müstakil değildir. Vücudu tebeyi olup aslı değildir. Malikiyeti rehmi olup hakiki değildir. Vazifesi, Halik'in sıfatını fehmetmek için bir mizan ve bir mikras olmaktır. Enbiya aleyhimusselam, enaniyetin bu veçhine bakmakla, mülkü tamamen Allah'a teslim ederek, ne mülkünde, ne rububiyetinde, ne uluhiyetinde şerif olmadığına hükmetmişlerdir. Enel'in bu veçhinden, Cenab-ı Hak, Şecere-i Tuğba-i ulubiyyeti edip, dal da budakları kainat bahçesinde enbiya, Evliya, Sıddık'ın gibi mübarek semereleri vermiştir. İkinci ve çi alan kasıfe. Ene'nin vücuduna asli ve kendisine müstakil ve mani hakiki olduğunu zun etmişlerdir. Vazifesi de yalnız bu u zatıyla tekemmül-ü hayattır. Ene'nin bu siyah yüzünden elvaen şirkler, dalaletler çıkmıştır. Ezgünler. Kuvve-i Behimliye dalında sanemler doğmuşlardır. Kuvve-i gadebiyya gusmundan siravunlar, nemrutlar çıkmıştır. Kuvve-i atliyeden dehriyun, maddiyun, felasipe çıkmışlardır ki, vacib bir vücuda bir mahluku mahdi verir. Baki kalan mülkünü gayret taksim ederler. Filhansa, ele haddi zatında bir hava, bir buhar gibi iken, verinin ehemmiyete göre mai haline gelir. Sonra ülfetle kalınlaşır, sonra gaflet ve isyam ile öyle kalınlaşır ki, sahibini yutar. Halkı, esbabı da kendisine kıyas ederek, Halık'ın evamirine mübarezeye başlar. Küçük alemde, yani insanda ene büyük insanda, yani kainatta tabiata benziyor. İkisi de teavuklardandır. İlân-ı İlgel İyil Aziz. Hayrat ve hasenatın hayatın niyetledir. Fesad ve ucud, riyâ ve gösterişledir. Ve fıtri olarak vicdanda şuurla bizzat hissedilen şüphediler. vicdaniyatın esası, ikinci bir şuur ve niyetle imkıda bulur. Nasıl ki, amellerin hayatı niyetledir, onun gibi. Niyet bir cihetle, fıtri ahvalin ölümüdür. Mesela, tevazuha niyet, onu ifsad eder. Tekebbüre niyet, onu izale eder. Feraha niyet, onu uçurur. Gam ve kedere niyet, onu takfif eder ve hâkeza kıyas et. İhlem eyyühe'l-azîz, bir şeceredir. En asır O'nun dallari Hayvanat O'nun çiçekleri d'r. İnsanlar O'nun semereleridir Bu semerelerden en ziyadar, Nurlu, Ahzen, Ekrem, Eşref, Eltaf, Seyyidul Enbiya ve Muselin. İmam-ul Muttekin, Habibi, Rabbul Alemin, Hazreti Muhammeddir Aleyhi ettenus salivad, ma dâmetil ardu ve semavad. Yer ve gökler devam ettikçe Salavatun en üstünü O'nun üzerine olsun. İlahi Edhunub ahresetli Veketretul maasi afceletli Ve şiddetul gafleti Ahpetet salati Fe edukgu baba rahmetike Ve unadi Fii baba maafireti Bisavti seyyidi ve senedi Ey şeyh abdil kadilil عند الذات بيامن واسعات رحمته كل شيء بيامن يديه ملكوت كل شيء بيامن لا يطغى بشيء ولا ينفعه شيء şey. ولا يعذبه شيء şey. ولا يعذب عنه شيء ولا يؤذيه شيء şey. ولا يساويه شيء şey. ولا يشغله شيء فان شيء ولا يشفي شيء لا يوجده شيء يرزقني كل شيء حتى لا تسالني من شيء يا من وأحز لناسيت كل شيء وبيده مقادير كل شيء ويا من قبل الأزبل كل شيء بل آخر بعض كل شيء فالظاهر تلقى كل شيء فالباطن لمن كل شيء فالقاهر تلقى كل شيء يرزقني كل شيء ملكك على كل شيء انت كبير Ya jara'l-mustajirin, ejirni min ash-shehavati sh-shayqaniya, ve tahirni min al-qadru'atul-başariya, ve safini bi hab-i nebi من Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam bil muhabbeti s-siddiqiya, min sada'i l-gafle, ve elhamil jahil, hatta tefna l في بخر منه الله منصوبين بسيف الله محظوظين بإيمان الله محفوظين بحمايه الله عن كل شاغل يشغل عن الله فيا نور الأنوار ويا عالم الأسرار ويا مدبر الليل والنهار يا من يا عظيم يا قدير يا رحيم يا ودود يا غفار يا الله المغيور يا مقلب القلوب والأبصار يا سبحان الولي يا رب قهرتني ارتل لي نويدي وارحم من دونك عليه الاسباب فغلقت دونه الابواب تاثر علي صروج قريتي اهل الصواب وانفرمت ايامه ونفسه راتئه في ميادين الغفله والمعصيه ودني الاتصال فيا من اذا ضئ اعجاب سبي الحساب ويا كريم واظهر ارحم من اعظم مرض وعظ شفاءه وضعف حيلته وقوي بناءه وأنت ملجأه ورجاءه إلهي إليك أرفع بثي وحجني وشكايتي إلهي حجتي حاجتي وعبتي فاكتي وانقطاع حيلتي إلهي خطرة من ذهار جودك ثونيني وذرة من تيار أطفك تكسيني يا وديد يا وديد يا ذو الجلال و يا ذو الاكرام يا ربو يا مولاي يا تقالا من يعيرني اسالك بنور وجهك الذي منع اركان احشي فاسالك بكبرتك التي قدرت بها على جميع قلبي بدي رحمتك التي وسعت كل شيء لا اله الا انت يا مغيث اغثنا وانظر جميع عبيدي Ve sekatat-i lisan-i umri Birahmeti fe ya erhamerrahimin Amin Velhamdulillahi rabbil alemin İlahi Günahlar beni lan etti İsyanının çokluğu yüzünden mahcubim Gafletin şiddeti ise sesini kıstı İşte ben de Seyyidim ve senedim Şeyh Abdulkadir Geylani'nin sesinde Senin dergah rahmetinin Tapsını çalıyor Ve onun Kapıcıya aşina nidasıyla, Senin mahiret kapında nida ediyorum. E'y rahmeti, her şeyi kuşatan, Ve e'y her şeyin melekutu elinde bulunan zat, E'y hiçbir şey kendisine zarar vermeye Veya fayda veremeyen zat, E'y hiçbir şey ona galebe edemeyen, Ve hiçbir şey ondan kaçıp dizlememeyen, Hiçbir şey ona ağır gelmeyen, Ve hiçbir şeyin yardımına muhtaç olmayan, hiçbir şey onu bir başka işten alıkoyamayan, hiçbir şey ona benzemeyen ve hiçbir şey onu hiçbir şeyden aciz bırakamayan zat, beni hiçbir şeyden hesaba çıkmayacak şekilde her şeyine boğuşlar. Ey her şeyi anlamdan tutup kudretine bununla ildiren ve her şeyin anahtarları elinde bulunan zat, ey her şeyden önce var olan evvel, Her şeyden sonra bâti kalan âhir, her şeyin terkinde olan zahir, her şeyin du'nuna nüfuz eden bâtin, kudret ve velebesi, her şeyin fevkinde bulunan tahir, benim her şeyine dağışla. Şüphesiz senin her şeye kudretin yeter. Ey her şeyi her haliyle bilen alim ve her şeyi kuşatan muhit ve her şeyi hakkıyla gören basir. Ey her şey, her an onun nazar-ı şuhurunda olan mı şehit? Ve her şeyi görüp gözeten vakit. Ve ilmi her şeyin bütün inceliklerine nüfuz eden mi Ve her şeyden hakkıyla haberdar olan mı sabir? Beni hiçbir şeyden hesaba çekmeyecek şekilde, günah ve hata olarak her neyim varsa hepsini bağışlar. Hiç şüphesiz, senin her şeye kudretin yeter Allah'ım. Gafletten, gafletten, ve kötü arzularından senin izzet-i celaline ve celal-i izzetine, senin kudret-i saltanatına ve saltanat kudretine sığınırım. E'y kurtuluş isteyenlerin tahassun gahı olan Allah'ım! Beni şeytani şehvetlerden kurtar, Beşeriyetin şeriyetin kazuratından temizle. Nebi'in olan Muhammed-i aleyhissalatu vesselam sıddıkiyet muhabbetiyle, bana sevdirmek suretiyle beni gaflet paslarımdan ve cehalet vehimlerinden her temizgol. Öyle ki, enaniyet fenâbolsun. Ve Allah'ın minnet bahrinde, Allah'ın nimetlerine var koymuş, Allah'tan alıkoyan, her meşgâle'ya karşı Allah'ın kılıcıyla mansur, Allah'ın inayetiyle mahzuz ve Allah'ın himayesiyle mahfuz olarak her şey Allah için, Allah ile, Allah'a ve Allah'tan olsun. Ey nurların nuru, ey bütün sırların âlimi, Ey gecenin ve gündüzün müdedbiri, E' melik, E' aziz, E' kahhar, Ey rahim, E' vedud, E' gaffar, E' gayb alemlerini her haliyle dilen, kalpleri ve gözleri dilediği gibi halden hale çeviren, Ey ayıpları örten ve Ey günahları bağışlayan günahlarımı bağışla. Esbabın fazikatına maruz ve bütün kapılar yüzüne kapanmış. Ve doğru yolda gidenlerin tarihine sülük etmeyi ona zorlaşmış. Ve bir kazanç elde edemeden ömrünü ve nefsini gaflet ve masiyet meydanlarında bazı heva harcamış olan kuluna merhamet et. Ey dua edildiğinde cevap veren, ey hesapları sıfatla gören, ey kerim, ey beka. Hastalığı büyük ve şifası zor, çaresi zayıf ve belası kuvvetli olanlar. ve senden başka merce ve ümidi bulunmayan kullarına merhamet eyle ilahi. Derdimi, üzüntümü ve şikayetimi sana arz ediyorum ilahi. Senin dergahında hüccetim, tacetimdir. Azulum ise fakrım ve çaresizliğindir. ilahi. Senin cûd bahirlerinden bir katle bana yeter. Senin ah mehillerinden bir zerre bana kâfi gelir. Ey bedû, ey, bedur, ey bedur. E'y shan nesereti, her şeyden yüce olan arş-i mecit sahibi, E'y nubbi, E'y muid, E'y her şeyi dilediği gibi yapan fe'alun nima yurid. Arş'ın'ın rükümlerini taklayan nur ve cin hürmetine, Bütün mahlukatını hükmüne rahmetliğin kudretin hürmetine, Ve her şeyi kuşatan rahmetin hürmetine senden istiyorum. Senden başka bir yoktu E'y Muhiz bize imdad et. Ve bütün ömrüm boyunca işlediğim bütün günahları ve lisanının katalarını rahmetinle bağışla. Ey Erham-u-Zahimim, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsuslu. onun Risale Bismillahirrahmanirrahim. Ve ce'anna ha rujûmen Şeytanlar için o kandimleri birer taş yaptık. Eulam eyyel aziz. Şu Ayet-i Kerime'nin yüksek semasına çıkıp sırrını fehmetmek için yedi basamaklı bir merdiven kuruyoruz. Birinci basamak Semavatın melaike ile edilen münasip sakinleri vardır. Çünkü küreye i arzın semaya nispeten küçüklüğü ve hakaretiyle beraber zevr-i hayatla dolu olması semavatın ve müzeyyen buçları zevr ibratle dolu olmasını tasrih ediyor. Ve keza Semavakın bu kadar ziynetlerle tezyin edilmesi, behemal, zedül idrakin takdir ve istihsan ile nazar hayretlerini celbetmek içindir. Çünkü hüsnü ziynet aşıkların celbi içindir. Yemek ve tam da olanlara yapılır. Mahaza, ins ve cin o vazife ifaya kâfi değillerdir. Ancak gayrı mahkûf, oraya münasip melaike ve ruhaniler o vazife-i ifa edebilir.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 Cesetlerinden tecerrütle semavatı uruz ederler. Üçüncü basavad. De semavadta devamla gereyan eden sükun, sükut, nizam, intizam, iptirattan hissedildiğine nazaran semavad ehli ah sakinleri gibi değildirler. Evet, arzda bulunan nifak, şikak, ihtilaf, ezdadın içtimağı, hayr ve şerrin ihtilatı gibi şeyler semavadta yoktur. Bu sayede... Semavatla nizan ve intizamı bozacak bir hal yoktur. Sakinleri verilen emirlere kemali itaatla imtisal ediyorlar. Dördüncü basamak. Cenab-ı Hakk'ın iktizaları, hükümleri, mütegayir bazı esmaları vardır. Mesela Bedir gibi bazı gazalarda ashab-ı kirama yardım etmek üzere küfranla muharebe etmek için melaikenin semadan inzalini iktiza eden ismi, melaike i le yani semavi olan ahyarla arzi-i eşvar arasında muharebenin rukunu istibat deyip iktiza eder. Evet Cenab-ı Hak, melaike-i bildirmeksizin şeytanları der veya ihraq edebilir. Fakat saklet ve haşmet'in iktizası üzerine bu kabil mücazatın müstahaklarına ilan ve teşhiri azametine layihtir. 5 basamak. Ruhanilerin ahyarı semada bulunduklarından. eşvarı da letafetlerine güvenerek onları takviden iltihak etmek istediklerinde, ehl-i sema onları şeraretleri için kabul etmeyerek def ediyorlar. Mahaza bu gibi manevi mübarezeleri, alem-i şehadete, bilhassa vazifesi şehadet ve müşahede olan insana ilan ve teşkiline recm-i mücum alamet ve nişan yıkılınmıştır. Oku bu sabah. Kur'an-ı Mücizul ve ne etmek üzere kullandığı ismi de bak. Yani ey ins ve cin cemaati, mülkümdan bir memlekete çıkıp kurtulmak için Semaat ve arzunun aktarından çıkmaya kuvvetiniz varsa çıkınız ama ancak bir sultanla çıkarsınız. Kur'an-ı Kerim bu ayetle pek geniş santanat-ı rubudiyyete karşı ins ve cinnin acizlerini ilan zımnında nida ediyor. Ey insan hakir, sahir aciz! Ne suretle şeytanları rezmeden melaikeyle necimlerin, şemslerin, kamerlerin itaat ettikleri sultan-ı ezele kamerlerin itaat ettikleri sultan ezele isyan ediyorsun? Nasıl kocaman yıldızları, mermi, kurşun yerinde kullanabilen bir askere sahip olan bir sultana karşı isyan etmeye cesaret ediyorsun? 7. Pasolat Yıldızların pek küçük efravi olduğu gibi pek büyükleri de vardır. Semanın reçini, yüzünü ziyalandıran her şey yıldızdır. Bu neviden bir kısmı semaya zimnet olmuştur. Bir kısmı da şeytanları rejmetmek için semavi mancınlıklardır. Sema'da yapılan bu rejim, sema gibi en vası dairelerde bile vuku'a gelen mübareze hadisesini insanlara göstermekle, insanların mutilerini asiden ve mübarezeye heşrikle alıştırmaktır. İy Önem İyyul Aziz, insanı hayvandan ayıran şeylerden biri, mazi ve müstakbelle alakadar olmasıdır. Hayvan bu iki zamanı bir hakkın düşünecek bir idrake malik değildir. İkincisi, Gerek emfisi, gerek afaki, yani dahili ve harici şeylere taallık eden idraki, küllü ve umumludur. İçincisi, inşaata lazım olan mukaddemeleri keşif ve tertip etmektir. Mesela, bir evin yapılması için lazım olan taş, ağaç, çimen ve misilli, lüzumlu mukaddemeleri ihzar ve tertip etmek gibi. Binaen alem, insanın en evvel ve en büyük vazifesi tesbih ve tahmiktir. Evvela mazi, hal ve istikbal zamanlarında görmüş veya görecek nimetler lisanıyla. Sonra mefsimde veya haricinde görmekte olduğu inammar lisanıyla. Sonra mahlufatın yapmakta oldukları tesbihat-ı şehadet ve müsaade lisanıyla. Sani'yi hamd-i sena etmektir. İy Cenab-ı Hakk'ın ata, kaza ve kader namında üç kanunu vardır. Ata, kaza kanununu, kazada kaderi bozar. Mesela bir şey hakkında verilen karar, kader demektir. O kararın infazı, kaza demektir. O kararın iptaliyle hükmü kazadan affetmek, ata demektir. Evet, yumuşak bir otun damarları katı taşı geldiği gibi, ata kaza kanununun katliyetini dener. Kazada et ok gibi kader kararlarını dener. Demek atağının kazaya nispeti, Kazanın kadere nisbeti gibidir. Ata, kaza kanununun şümulünden ihraçtır. Kazada, kader kanununun külliyetinden ihraçıdır. Bu hakikata vakıf olan Arif, Ya ilahi hasenatın senin akandandır. Seyyiatın da senin kazandandır. Eğer akan olmasaydı, helak olurdum der. Diyelen Eccel Aziz, Esma-i-Isma'yı eden bazı fezlekelerle ayetlere hâkime verilmekte ne gibi bir sır vardır? Evet, kuran i beyan bazen ayat-i kudreti ayetlerde bahseder sonra içerisinden esma'yı çıkarır. Bazen mensurcak toplar gibi açar, dağıtır, sonra toplar. Esma'yı da kayyeder. Bazen de efgalini kapsiirettikten sonra isimlerle icmal eder. Bazen de halkın amalini tehdidane söyler. Sonra rahmete işaret eden isimlerle teselli eder. Bazen de bazı makası da cüz'iyeyi zikrettikten sonra o makası da ispat için bürhan olarak kavair-i külliye hükmende olan isimleri zikrediyor. Bazen de maddi cüz'iyatı zikreder. Sonra esma-i külliye ile icmal eden daha artıza. Aziz. Aciz de aşk gibi Allah'a insal eden yollardan biridir. ama aciz yolu aşktan daha kısa ve daha selamettir. Ehli sülük tariht-i kafada letaif-i aşere üzerine tariht-i cehirde nüfusu seb'a üzerine sülük etmişlerdir. Bu fakir aciz ise dört hatveden ibaret hem kısa hem sehil bir tarihti Kur'an'ın feyzinden istifade etmiştir. Birinci widehatya. Her atacak gü çıkarmayın ayetinden. İkinci hatbeyi velatekunu Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki Allah da onlara kendi nefislerini unutturmuştur ayetinden. İkinci hatbeyi ma esabete min haselatin min Allah ve ma isabete min seiyetin temin nefsi. Sana her ne iyilik erişirse Allah'tandır. Sana her ne kötülük gelirse o da kendi nefsindendir ayetindendir. Dördüncü katleyi, كُلْ شَيْءٍ حَالِكُمْ اِلَّا Onun zatından başka her şey helak olup gidici bir ayetinden aksetmiştir. Bunların izahı. Birinci katle İnsan yaratılışında kendi nefsine mühid olarak yaratılmıştır. Hatta bizzat nefsi kadar bir şeye sevgisi yoktu. Kendisini ancak mabuda layık senalarla methediyor. Nefsini bütün ayıplardan, kusurlardan tenzih etmekle, haklı olsun, haksız olsun, kemal şiddetle müdafaa ediyor. Hatta Cenab-ı Hakk'ı hamd-i sena için kendisinde yaratılan cihazatı, kendi nefsine ham ve sena için sarf ediyor. Ve men-i teheze hevahu.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 ücret tevziğinde geriye bırakılmalıdır. Üçüncü hatta, kendi nefsinde, torbasında kusur, naks, aciz, fakırdan maada bir şey bırakmamalıdır. Bütün mehasin, iyilikler, tatır, hakim tarafından inam edilen nimetler olup hamd-i eder. Fakri istirzam etmediklerini itikat ve telakki edilmelidir. Bu mertebede onun tezkiyesi, kemalinin adem-i kemalinde, Hidretinin acizinde, günasının fakrında olduğunu bilmekten ibarettir. Dördüncü hakta, kendisi istiklaliyet halinde fani, hadis, madum olduğunu ve Esma-i İlahiye'ye ettiği halde çahit, meşgud, mevcut olduğunu bilmekten ibarettir. Bu mertebede onun tespisi, vücudunda ademini, ademinde vücudunu bilmekle lehul mülk ve lehul Mûk umûmen o'nundur, hamd de, ona mahsus duru, kendisine bir iptikaz etmektir. Ve keza vahfet-i vücud ehli, kainatı nefyetmekle idam ediyorlar. Vahfet-i suhud halku ise, bütün mevcudatı görerek cezavılar gibi müsyan zindanında ebedi hapse mahkûm ediyorlar. Kur'an'ın ifham ettiği tarik, kainatı, mevcudatı hem idamda hem hapisten kurtarır. Esma-i-Isma'ya mezhariyetle etmek gibi vazifelerde istihdam ediyor. Fakat kainatı istiklaliyetten ve kendi hesabına çalışmaktan az veriyor. Ve keza insanın vücudunda birkaç daire vardır. Çünkü hem nebati'dir, hem hayvanidir, hem insani'dir. Hem imanı keskihe muamelesi bazen imaniye de olur. Sonra tabakai nebati'yi Baaz'a da yirmi dört saat sartında, her dört tabakada muamele vaki olur. İnsanı hata ve galata atan bu dört tabakadaki farkıcı ayet etmemektir. خَلَقَ لَنَا مَا فِي Yerdeki her şeyi bizim için yarattıya istinaden, insaniyetin nebde'i hayvaniye ve nebatiyeye münhasır olduğunun zannıyla galat ediyor. Sonra, Bütün gayelerin nefsine ait olduğunun hasrıyla galak ediyor. Sonra her şeyin kıymeti menfaatı nisbetinde olduğunun takdiriyle galak ediyor. Hatta zühre yıldızını kokulu bir zühreye mukabil almaz. Çünkü kendisine menfaat dokunmuyor. İyelam eyyühe lasiz. Ubudiyet sapkat eden nimetin neticesi ve onun fiyatıdır.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 alem-i şehadet, bulunduğu nimetlerle beraber ita edilmiş gibi telaffi ediliyor. Ve keza nefs-i insaniyenin itasıyla bu mide için mülk ve melekut alemleri nimetler sofrası gibi kılınmıştır. Tesadik, imanın itasıyla, meskur sofralarla beraber Esma i esnada irtihar edilen defineleri de sofra olarak verilmiş oluyor. Bu gibi ücretleri peşin aldıktan sonra Devamlı hizmete münazim ol'mak lazımdır. Hizmet ve amelden sonra verilen nimetler, mahza onun taslundandir. Diyenem Eyyah el-Aziz, Enva'un efradında, bilhassa haşerat ve heven kısmında görünen fevkalade çoklukta müşahede edilen, harikulade, gayri-mütenahi bir cur ve saharik vardır. Kemal-i itkan ve imtizam var. Bütün enva'da bulunan şu kesvet-i etraf, tecelliyat ilahiyenin gayri-mütenahi olduğuna ve Cenab-ı Hakk'ın mahiyeti her şeye nübain olduğuna ve bütün eşya O'nun kudretine nispeten mütesavi olduğuna sarahaten delalet eder. Evet, bu cuv-i icad, sani'in vücubundandır. Nevi de celali'dir, feth de cemali'dir. E'lhan eyyihel aziz. İnsanın yaptığı sanatların suhulet ve suudet dereceleri onun ilim ve cehniyle ölçülür. Ne kadar sanatlarda bilhassa ince ve latif cihazatta ilmi mahareti çok olursa o müsbet de kolay olur. Cehni müsbetinde de zahmet olur. Dinaenaleyh. Eşyanın fırkatında sürat-ı mutlaka ile rüsat-ı mutlaka içinde görünen suhulet mutlaka, saniyin ilmine nihayet olmadığına has-i ile belâlet eder. Ve ma emruna illa vahidetun kelemhen bil besar. Bizim bir şey yapmamız gözün bir bakışı gibi kolay ve süratli tık bir umurledir. E'len Ege'l-Aziz. İnsanın fitreten malik olduğu camiyetin acaibindendir ki, Sami hakim çok küçük cisimde, gayri mahtu, enva rahmeti tartmak için gayri mazut nizanlar vaaz Ve esma-i islan'ın gayri-mütenahi mahfi definelerini fehmetmek için gayri-mahsur cihazat ve alak yaratmıştır. Mesela mesmuat, muqsirat, meekulat alemlerini ihata eden insandaki duygular sani'in sıfat-ı mutlakasını ve geniş şuunatını fehmetmek içindir. Ve keza sardaneden daha küçük kuvve-i hafızasında öyle bir latife-i müdürke bırakılmıştır ki, o hardalenin kazammın ettiği geniş âlemde, o latife daimi sinir ve cevelan etmekte ise de, sahibine vasıl olamaz. Mahaza, bazen bu büyük âlem, o latifeye o kadar darlaşır ki, âlem, o latifenin karnında bir zerre gibi olur. Ve o latifeyi, bütün seyahat meydanlarıyla, mütalaa ettiği kitaplarıyla, o hardale dahi mutar, yerinde oturur, karnı da ağrımaz. İşte insanın mütefabit mertebeleri bu sırdan anlaşılır. Evet, bazı insanlar zerrede boğulurlar, bazısında da dünya boğulur. Bazılar da kendilerine verilen anahtarlardan birisiyle kesretin en geniş bir âlimini açar. Fakat içinde boğulur. Sahil-i ve tevhide zorla vasıl olur. Demek insanın seyri ruhaniyesinde çok tabakalar vardır. Bir tabakada insanlara huzur tevhit tevhid, pek suhuletle, nasiple müyesser olur. Bir tabakasında da gaflet ve evham öyle istila eder ki, kesvet içinde garp olmakla, tam manasıyla tevhidi unutmuş olur. Sukut-u suud, tedenni-i terakki, cehni-mürekkeb-i yakîn, uykunun son terdesini imtidazan ve tevehüm eden bir kısım medeniler, ikinci tabakadaki insanlardandır. Onlar, hakaik-i imaniyeyi dert etmekte bededilerin bededileridir ve devileridir. İnanem Eccel Aziz. İsmi Celal, alel ekser nevilerde külliyatta tecelli eder. İsmi Cemal ise, mevcudatın cüz'iyatına tecelli eder. Bu itibarla, nevilerdeki cud mutlak, Celal'in tecellisidir. Cüz'iyatın nakışları, eşhasın güzellikleri, Cemal'in tecelliyatındandır. Ve keza, Celal, vahidiyyetin tecellisinden. Cemal dahi ahadiyyetin tecellisinden zahir olur. bazen da Cemal, Celal'den tecelli eder. Evet, Cemal'in gözünde Celal ne kadar Celil'dir. Celal'in gözünde dahi Cemal o kadar Celil'dir. E'len e'l-Aziz. Basar masmuatı görüp de basiret sanii görmezse çok garip ve pek çirkin bir şart. Çünkü o halde saniin manen halben görülmemesi... Ya basiretin fuktanındandır veya kalp gözünün kör olmasındandır. Veya pekbar olduğundan, meseleyi azametiyle kavramadığındandır. Veya bir hızdandır. Ve illa saniyin inkârı, basarın şuhudunu inkardan daha ziyade münkerdir. İyilen eyyül aziz, bir tarlaya zer edilen bir tohum, manevi bir sur ve bir duvardır. O tarlayı tohum sahibine mal eder. Başkasının tasarrufuna mani olur. Fezalik. Küre-i arz tarlasına zer edilen nebakat, hayvanat tohumları manevi bir sur ve bir sektir ki, şirket etmey ediyor. Gayrı müdahaleden fark eder. İylamin, Aziz. Tabiatları latif, ince ve latif sanatlara sam'atlara meftun bazı insanlar, bilhassa has bahçelerinde, pek güzel hem de sevari bir şekilde şekilleri, arkları, havuzları, şadırvanları yaptırmakla bahçelerine pek muntazam bir manzara verirler. Ve o letafetin, o güzelliğin derecesini göstermek için bazı çirkin kaya, kaba, gayrı muntazam mağara ve dağ heykelleri gibi şeyleri de ilave ediyorlar ki onların çirkinliği ile i intizamıyla bahçenin güzelliği, letafeti fazla çaparlasın. Çünkü innemel eşya tuğrafu bi ezvâdihâ Eşyanın hakikatı ancak zıtlarıyla bilinir. Lakin müdakit bir kimse o ezdadı cem eden bahçenin manzarasına baktığı zaman anlar ki o çirkin, kaba şeyler kasten yapılmış ki Güzelliği intizam, vetafet aksın. Zira güzelin güzelliğini arttıran çirkinin çirkinliğidir. Demek bahçenin tam intizamını ikman eden o çirkinlerdir. Ve o çirkinlerin adem-i intizamın bahçenin intizamı artar. Mesalik, dünya bahçesinde nizam ve intizamın son sisteminde bulunan mahlukat ve mahluat arasında, hayvanlarda olsun, nebatatta olsun, cemaatta olsun, bazı çirkin intizamdan harif şeyler bulunur. Bunların çirkinliği, intizamsızlıkları, dünya bahçesinin güzelliğine, intizamına bir ziynet, bir süs olmak üzere, sani hakim tarafından pasten yapılmış olduğunu, pek yüksek, geniş, şairani bir hayal dünyanın o bahçe manzarasını nazar altına alabilen adam görebilir. Mahaza, o gibi şeyler kastı olmasaydı, şekillerinde hikmetli tehalif olmazdı. Evet, tehalifte kasıt ve ihtiyar vardır. Her insanın bütün insanlara simaca bu buna delildir. İyaman, eyyihel aziz. İnsanı fıtraten bütün hayvanlara tefavvut ettiren camiyetinin meziyetlerinden biri, zevil hayatın vahibul hayatı olan kahiyye ve tespihlerini fehmetmektir. Yani insan kendi kelamını fehmettiği gibi iman kulağıyla, zevil hayatın da belki cemaatın da bütün tesbihlerini fehmet eder. Demek her şey sağır adam gibi yalnız kendi kelamını anlar insan ise. bütün mevcut olan insanlarıyla tekellum ettikleri esma-ül husnâ'nın delillerinden bahseder. Binaen 'aleyh her şeyin kıymeti kendisine görecelidir. İnsanın kıymeti ise küllidir. Demek bir insan bir fert iken bir nehi gibi olur. Vallahu a'lemu bi's-sawab. En doğrusunu Allah bilir. Yalanın -e -e kıyasız. Zahid ile bâtıl arasında müşahade et baksa da Hakikata bakılırsa aralarında büyük uzaklık vardır. Mesela, amiyane olan tevhid zahiri, hiçbir şeyi Allah'ın gayresine ispat etmemekten ibarettir. Böyle bir nefih, sehil ve basittir. Ehl-i hakikatın hakiki tevhidleri ise, her şeyi Cenab-ı Hakk'a ispat etmekle beraber, her şeyin üstünde bulunan mührünü, siktesini görüp okumaktan ibarettir. Bu huzurlu ispat, gaflet-i nefih eder. E'l-e'l-e'l-asīz. Hayat-ı kasten ve bizzat teveccüh edip bağlanan kafirin, imhal-i ve bir parakiyat-u maddiyede muvaffakiyetindeki hikmet midir? Evet, o kafir. Kendi targibiyle, sıfatıyla Cenab-ı Hakça nev takdir edilen nimetlerin kezahuruna şuuru olmaksızın hizmet ediyor. Ve güzel mesmuat-u ilahiyenin mehâsinini bila şuur tanzim ediyor. Ve kuvveden fiil'e çıkartmakla garabeti san'at-u ilahiyeye nazarları celd Ne fayda farkında değildir. Demek o kafir saat gibi kendi yaptığı amelden haberi yok. Ama vakitleri bildirmek gibi nevi-i beşere pek büyük bir hizmeti vardır. Bu Mısır'a binaen dünyada mükâfatını görür. İlân eyyuhel aziz! Tevfik-i ilahî, refiki olan adam, tarikat berzahına girmeden zahirden hakikata geçebilir. Evet, Kur'an'dan hakikat-i tarikatı tarikatsız teis suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve feza maksud-i bizzat olan ilimlere ulum-u okumaksızın insan edici bir yol buldum. Seyyus seyyid olan bu zamanın evladına kısa ve selamet bir tarihti ihsan etmey rahmeti hakime nişanımdır. İnanın ey âziz. İnsanı gaflete düşürmekle Allah'a ubudiyetine mani olan cüz'i nazarını küçük cüz şeylere hasret ettiktir. Evet. Cüz'iyat içerisine düşür. Cizilere haslı nazar eden o küçük şeylerin asfattan su ihtimal verebilir ama başını kaldırıp da e ve umuma baktığın zaman edilen bir cüz'i en büyük bir sebepten suduruna cevaz veremez. Mesela, cici rızkını bazı asbaada esnaf edebilir. Fakat menşe-i rızık olan arzın, kış mevsiminde kut durur, kıraç olduğuna, bahar mevsiminde rızıkla dolu olduğuna baktığı vakit, Arzı ı ihya etmekle, bütün zil hayatın rızıklarını veren Allah'tan maada, kendi rızkını verecek bir şey bulunmadığına kanatı hasıl olur. Ve Evindeki küçük bir ışığı veya kalbinde bulunan küçük bir nurun bazı asfada ısnat edebilirsin ama o ışığın şemsiz ziyazıyla, o nurun da menbaul envarın nuruyla muhtasın olduğuna vakıf olduğu zaman anlatsın ki kalıbını ışıklandıran, kalbini kendilerden ancak leyn ve neharı birbirine kalbeden hatıra hakimdir. Ve kezak. Sen'in vücudunu zuhur ve huzuhça, Halik'in vücuduna nispeti, Halik'in vücuduna delalet edenlerin nispeti gibidir. Çünkü sen bir becihle kendi vücuduna delalet ediyorsun. ama Halik'in vücuduna, bütün mevcudat, bütün zerratıyla delalet ediyor. Öyleyse. Onun vücudu senin vücudundan, alemin zerratı adedince zuhur dereceleri vardır. Ve kezot. Seni, nefsini sevmeye sevk eden esnaf, bir, bütün lezzetlerin mahzemi nefistir. İki, vücudun merkezi ve menfaatın madeni nefistir. 3 insana en karit, yakın nefistir diyorsun. Pekala. Fakat o fani lezzetlere mukadim, lezaiz-i bakiyeyi veren halıkı daha ziyare ubudiyetle sevmek lazım değil midir? Nefis, vücuda merkez olduğundan muhabbete naik ise, o vücudu icad eden ve o vücudun kayyumu olan halib daha fazla muhabbete, ubudiyete müstahak olmaz mı? Nefsin maden-i menfaat ve en yakın olduğu sebebi muhabbet olursa bütün hayrlar, rızklar elinde bulunan ve o nefsi yaratan nâfi, bâti ve daha kalib olan daha ziyade muhabbete naik değil mi? Be? Binaen aleyh. Bütün mevcudat'a intisam eden muhabbetleri cem ve muhabbetinle beraber muhbub-u hakiki olan tatir-u hakime ihda etmek lazımdır. İ'allam e eczhal-aziz. Senin önünde çok korkunç, büyük meseleler vardır ki insanı ihtiyata, ihtimama meşgul eder. Birisi ölümdür ki insanı dünyadan ve bütün sevgililerden ayran bir ayrılmaktır. İkincisi Dehşetli, korkulu, ebed memleketine yolculuktur. Üçüncüsü, ömür az, sefer uzun. Yol tedariki yok, kuvvet ve pudrek yok. Az-i mutlak gibi elin elemlere maruz kalmaktır. Öyleyse, bu gaslet ve nisyan nedir? Deve kuşu gibi başına nisyan hukumuna sokar. Gözüne dafret gözlüğünü taparsın ki Allah seni görmesin. Veya sen onu görmeyesin. Ne vakte kadar? Zailat-ı fâniyeye ihtimam... ve bâkiyat-u daimeden tegâhul edeceksin. I'l-en, eykihel asis. Cenab-ı Hakk'a hamdler, sükürler olsun ki, mesail-nahmiyeden isimle harf arasındaki manevi fark Çok mühim meseleleri bana öğretmişti. Şöyle ki, harf, gayrın manasının izah için bir alet, bir hadim olduğu gibi, şu mevcidat var. Esma-i Uslan'ın tecelliyat-i izhar, itham, i'zah için bir takım ilahi mektuplardır ki, içlerinde yazılı belâil, berâhin, havarit, mucize-i kudrettir. Mevcudat bu vecihle nazara alınması ilim, iman, hikmettir. Şayet isim gibi müstakil ve maksud-u bizzat ciyetiyle bakılırsa, küfrân ve cehni mürekkep olur. Ve keza, mesail yeden, külli mantıriyeden küllî ile kül arasındaki farkla Rububiyyete dair çok meseleleri öğrenmiş bulunuyorum. Cemal ile ehadiyyet, külliyyün zü'cüs'iyyat şunuluna dafildir. Celal ile rahidiyyet, küllün zü'ecza ünvanına dafildir. İyelem Aziz Dünya, alem ahirete bir fihrist hükmündedir. Bu fihriste de alem-i ahiretin mühim meselelerine olan işaretlerden biri. cismani olan rızıklardaki lezzetlerdir. Bu fani, rezil, zelil dünyada bu kadar nimetleri ihsaz ve ifaza etmek için insanın vücudunda yaratılan havaz, hissiyat, cihazat, ağza gibi âlat ve edevatından anlaşılır ki âlem ahirette de tecri min tahdiyel enhar altlarından ırmaklar akar kasırların altında ebediyete layip cismani ziyafetler olacaktır. İnsanın halk ve muhabbeti halka teveccüh ettiği takdirde halk bir bela, bir elem olur. Muhabbet bir musibet gibi olur. Zira o korktuğun adam ya sana merhamet etmez veya senin istirhamlarını işitmez, muhabbet ettiğin şahıs ya seni tanımaz veya muhabbetine tenezzül etmez. Binaenaleyh halkın ile muhabbetini dünya ve dünya insanlarından çevir. Fatır-ı Hakîm'e tevcih etti. Havf'ın onun merhamet kucağına, çocuğun anne kucağına kaçtığı gibi leziz bir tezellil olsun. Muhabbetin de saadet-i ebediyeye vesile olsun. Diyanam-ı İklâ-l-Azîz. Sen şeceri fırfatın. Ya bir semerisi veya bir çekirdeysin. Cismin itibarıyla küçük, aciz, zayıf bir cüzsün. Lakin sani-i hakim lütfuyla, natif sanatıyla seni cüzdükten küllülüğe çıkartmıştır. Evet cismine verilen hayat sayesinde, geniş duygularınla, alem-i şehadet üzerinde cevelan etmekle, kül cümle cüz'iyet kaydından kurtulmuşsun. Ve keza, insaniyet diyetâsıyla, bilkul ve kül hükmündesin. Ve keza, iman ve islamiyet ihsanıyla, bilkul ve küllî olmuşsun. Ve keza, mareset ve muhabbetin in'amiyle muhit bir nur bina en aleyh. Dünyaya ve cismaniyle zaizem eyle dersen aciz, zelil bir ciddi olursun. Eğer cihazatını insaniyeti kübra denilen islamiyet hesabuna sark edersen bir külli ve bir küll olursun. İna lan eyyuhel Bu kadar elim firak ve aydınlıklara maruz kalmakla çektiğin elemlerin sebebi ve kabahat sendedir. Çünkü o muhabbetleri gayr yerinde sarf ediyorsun. Eğer o muhabbetleri cem edip vahid-i tevcih ve onun hesabıyla, izniyle sarf edersen bütün mahtuklarınla beraber bir anda birleşip sevinçlere, memnuniyetlere mazhar olacaksın. Evet bir sultana intisab eden bir adam. O sultanın her şeyle alakadar her mekanda, herkeste mukabiresi alakası zınnında. O adam da bir cihette, bir derece kadar olabilir. I'a l'an Mesela, kamerin ahvaline veya istikbalin hakikatine dair ita-i malumat eden adama bütün ma ona feda etmeye hazırsın. Amma, daire-i mülkünde bir arı hükminde bulunan kamerin halikinden haber getiren ve ezel ebede, hayat-i ebediyeye, hakaik-i esasiyeye, azim meselelere dair Malumat ita eden ve seni manevi perişaniyetlerden, dalaletlerden kurtarıp, kesretten vahvete doğru yol gösteren ve hayatı ı imanla, maul hayatı sana içirtmekle, tirak ve ayrılmak ateşlerinden kurtaran ve Halik'ın marziyatını, metalibini tarif eden ve Sultan-i Ezel ebedin mukabiresine tercümanlık yapan Resul-i Rahman'ı dinlemeye ve o muhbir-i sadıka imanla teslim olmaya mani olan nefsin heva ve hevesini terk etmiyorsun. elâmin i i l Görüyoruz ki sani hakim, kemal hikmetiyle pek adi şeylerden pek harika, mucize-i mensucat yapıyor ve keza abesiyet ve israata mahal bırakılmamak üzere bir ferdi envaen vazifelerle fazif ediyor. Hatta insanın başında İnsanın muazzaf olduğu vazifeleri görmek için her vazifeye göre birer kırnak kadar maddi bir şeyin bulunması icat etseydi, bir başın cebeli tur büyüklüğünde olması lazım gelirdi ki, ashabı ve zayife yer olsun. Ve keza, lisan sair ve ile beraber, erzak hazinesine ve kudretin mutfağında pişirilen bütün taamlara mükepkiştir. Ve bütün taamların tatlarını yakin eder bilen bir ehl-i hukuftur. İşte, bu faaliyeti hakimiyeden anlaşılır ki, zamanın seyriyle beraber, gelip geçen eşyayı seyyar eden ve geçen günlerden, senelerden, asırlardan, leyl ve meharın takallübü ile pek çok mensucat-ı galbiye ve ukureyye ya yatırmaktadır. Evet, alemin fihristesi hükmünde olan insan fabrikasında dokunan mensucat o hakikatı tembir eder. Öyleyse bu fani dünyada men, tena, devair gaybiyede saati bir bekaya intikal ederek baki kalır. Evet rivayetlerde var ki insanın ömür dakikaları insana avdet giderler. Ya gafletle müzmin olarak gelirler veya hasanat-ı muzi'a ile avdet giderler. İnan eyyühen asis, görüyoruz ki hakimin Efrad ve cüc'iyyat'ın tasvirinde büyük büyük tefennimleri vardır. Evet, aydanların pek büyük ve pek küçükleri olduğu gibi, kuşlarda, balıklarda, meleklerde ve vesair ekranda alemlerde dahi pek küçük ve pek büyük farkleri vardır. Cenab-ı Hakk'ın şu tefennimde takip ettiği hikmet 1. Tefekkür ve ifşak için bir lütuf, bir tesirattır. 2. Kudret mektupları okunup, Fehmetmekte bir kolaylıktır. 3 kudretin kemalini ishar etmektir. 4 celali ve cemali, her iki nevi sanatı ibarat etmektir. Ma ha pek ince yazıları herkes okuyamaz ve pek büyük şeylerde nazar-i hataya alınamaz. Işte bir şahad-i ve tamim için bir kısmını küsik harflerle, bir kısmını da büyük harflerle yazmakla İrşadın iktizası yerine getirilmiştir. Ama şeytanın talebesi olan nefs-i emmare, cismin küçüklüğünü sanatın küçüklüğüne affetmekle, esbatdan sudurunu tecriz ediyor. Ve pek büyük cisimler dahi hikmetle yaratılmamış iddiasında bulunarak, bir nevi abesiyete ıslah ediyor. İyilen eyyühal aziz, Gerek vücutta gerek rızıkta, ifrat derecesinde mevzuliyet vardır. Bu ise hikmetten uzak, abesiyete yakın görülür. Evet, eğer yaratılan şey bir gaye için yaratılıyorsa hakkın var. Ama gayeler pek çoktur. Binaenaleyh, bir gayeye nazaran abesiyettizse bilse bilen, gayelerin mecmu'una nazaran aynı hikmet ve aynı adalettir. İyelâmin eyyuhel aziz. İnsanın sanatıyla Halit'in sanatı arasındaki fark, İnsan kendi sanatının arkasında görünebilir. Ama Halık'ın masluğu arkasında 70 bin perde vardır. Fakat Halık'ın bütün masluatı defaten bir nazarda görünebilirse, siyah perdeler ortadan kalkar, nuraniler kalır. Hayvanattan olsun, nebatattan olsun, tevellükle tenasül şumulüne dahil olan her şey veçfi arz-ı istila, ve tasallut etmek niyetindedir ki arzu kendisine ve zürriyetine has ve halis bir mescit yapmakla fatır Hakim'in esma ihnasını izharla Halık'ına gayr-i mütenahi bir ibadette bulunsun. Evet kuşların balıkların, karıncaların yumurtalarında, eşcar ve sebzevatın semeratında ve o semeratın tohumlarındaki ifrat derecesini bulan kesret o vaziyeti tembir eder. Lakin, alem-i şehadetin darlığına ve müstakbel ibadetlerin allâm l ilminde mevcut olduğuna binaen, niyetten ki ile henüz çıkmayan, onların ibadetleri kabul edilmiştir. İhlam-ı Eccel-Asîz. Kur'an-ı Kerim bazen bir şeyin müteaddik gayelerinden insanlara ait bir gayeyi zikret taksit eder. Bu ihtar içindir. İlhisar için değildir. Yani o şeyin gayeleri, zikredilen gayeye minhasir deyndi. Ancak o şeyin nizam ve intizam, vesair faydalarına insanın nazar-u dikkatini celbetmek için insanlara raaci o faydayı zikrediyor. Mesela, لِتَعَلَمُ عَدَوَ السِّن۪ينَ مَرْحِصَبُ Vaktinizi ve hesabınızı bilesiniz, diyor. وَالْقَمَرَ تَبَّرْنَاهُ مَنَازِرِ Ay içinde menzilmen takdir ettik. Ayet-i kerime ile zikredilen fayda, takdir kamer'in binlerce faydalarından biridir. Yoksa takdir-i kamer bu faydaya münhasır değildir. Yani kamer yalnız bu gaye için değildir. Bu gaye onun gayelerinden biridir. İyelam Eyyel Aziz Cenab-ı mahsus takliri mümkün olmayan en vahir tevhid sitte ve mühürlerinden biri gayr-i mağdur muhtelif eşyayı basit bir şeyden kalk etmektir. Evet, tek basit olan şu topraktan, binlerce enva, muhtemif nebadan, gayr-i bir kudretle, bir ilimle, pek büyük bir itkam, bir suhuretle yaratılmakta olduğu, tevhidin öyle bir murhanıdır ki, hem tekmedi, hem tenkidi imkan haricidir. İyelâm eyyühe l Hayat-ı insaniyenin vezâifinden biri de, kendi cüz'i sıfatlarını, şu şûunatını, Hâlik'in küll sıfatlarını, şuunatını fehmetmek için bir mityas yapmaktır. Amma, âlem-i ahirette, Haşir'deki şuunat-i ve kıyamette emdatın ihyasıyla ahval-i umumiyesini fehmetmek için ancak yüz mevsiminin kıyametiyle baharların haşri, Haşir ve kıyamet kübrada Hâlik'in şuunatına mityas olabilir. E'lâmin el Müslümanları lehliyat-ı nevmiye mesabesinde olan dünya hayatına davet etmekle, Cenab-ı Hakk'ın helal ettiği talibat ve ailesinden, haram ettiği tabisat mezbelesine teşvik eden adamın meseli öyle bir sarhoşa dönzer ki, parçalayıcı açlanla ünsiyetli ehli atı birbirinden teklif edemiyor. Sehpa ağacıyla jimnastik ağacını birbirinden ayranıyor. Kanlı yarayı kırmızı gülden temiz edemediği halde. Kendisini nırşık bilerek irşat ve nasihata çıkıyor. Esna-yı irşatta bir adama rast gelir. Zavallı adamın arka tarafında korkunç bir arslan duruyor. Ön tarafında da sahta ağacı kurulduğu gibi. Her iki yanında da dehşetli yaralar var. Fakat adam adamcağızın elinde iki ilaç vardır. Ve lisanıyla kalbinde iki tırsım vardı Onları istimal ederse şifaya bulur. Ve o arslan ata intilav eder, burak gibi bineği olur. O sehpa ağacı da daima teceddik etmekte olan ahval-i alemi, seyyal manzaraları seyretmeye alet ve vasıta olur. O sarhoş herif, o zavallı adamcağıza diyor, yahu nedir o ilaçları, tılsımları saklıyorsun, onları at, keyfine bak. Adamcağız. Yok baba, bu ilaçlar ve tılsımların hırs ve himayelerin değil. Onlardan almakta olduğum haz, lezzet, keyif bana kafidir. Fakat bu arslan gibi parçalayıcı ölümü öldürebilirsen ve sehpayı kırmakla kabir ağzını kapatabilirsen ve hayatımın maruz kaldığı fena ve zeval yaralarını bir hayat-ı bafiyeye tedbir etmekle tedavi edebilirsen pekala seninle beraber dans oynayalım ve illa gözünün önünden def ol git. Sen ancak kendin gibi sarhoşları kandırabilirsin. Ben sarhoş değil dünyamıza keyfinize ihtiyacım yok Çünkü niyemen Mevla on yeman nasıl o ne güzel dost ve o ne güzel yardımcııdırman ve Allah ve Allah yeter o ne güzeldir fel talebesiyle medeniyet medeniyettiğiimizleri Müslümanları cmedi adetlerine iktiba ile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 Kur'an'ın sadasını dinleyecek olursan o ecel arslanı bir burak olur. Bizleri rahmet Rahman'a ulaştıracaktır. Ve illa o ecel, yırtıcı bir hayvan gibi bizleri parçalar, batıl itikadınız gibi ebedi bir buraklı dağıtacaktır. Ve keza önümüzde idam sehtaları kurulmuştur. Eğer iman, ilkanla Kur'an'ın irşadını dinlersen, o sehpa ağaçlarından, sefine-i muh gibi sahil selamete, yani alem ahirete ulaştırıcı bir sefine yapılacaktır. Ve keza, sağ yanımızda fakir yarası, solda da aciz, zaaf cerihası vardır. Eğer Kur'an'ın ilaçlarıyla tedavi edersen, fakrımız, rahmet-i rahmanın ziyafetine, şevk ve iştiyaka inkılat edecektir. Aciz ve zaafımız da, Kadir-i Mutlat'ın bergah izzetine iltica için bir davet tespilesi gibi olur. Ve keza, Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden Ebet memleketine gitmek üzereyiz. O yollarda zulümatı dağıtacak bir nur ve bir erzak lazımdır. Güvendiğimiz akıl ve ilimden ilik yok. Ancak Kur'an'ın güneşinden, Rahman'ın hazinesinden tedarik edilebilir. Eğer bizleri bu seferden geri bırakacak bir çaremiz varsa, pekala ve illa sükut ediniz. Kur'an'ı dinleyelim bakalım ne elde diyor. Helataghal <gülüyor> gannakum Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok aldatıcı şeytan da Allah'ın azabını unutturup sadece aklına güvendirerek sizi isyana sürükler, nesil. Bu Ayık olan sana tabi olmaz. Ancak siyaset şarabıyla veya şöhret hırsıyla veya dikkat-i cinsiyeyle, veya felsefenin belâletiyle, veya medeniyetin sefahetiyle, sarhoş olanlar senin meşrep ve mesleğine tabi olurlar. Fakat insanın başına indirilen darbeler ve yüzüne vurulan tokatlar onun sarhoşluğunu izâleyle ayırtacaktır. Ve keza, insan hayvan gibi yalnız zamanı halle mütbelâ ve meşgul değildir. Belki müstakbelin korkusu, Da Mazinin kuzul ve teferiyle hal alemlerine maruzdu fakat kendisini şaki, bay, ahmaklardan haddifmeyen adam Kur'an'ın şu beşaretini dinlesin. Ena inna evliya Allah ila khawfun alayhim balahum yihsenun. Ellezina amanu ve amilune ettakun lehum el bishra fi el hayatid dunya ve fil ahireh.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 وَالتِّينِ zeytun وَقُونَ رَس۪يمِينَ Yemin olsun incile ve zeytime, ve sina dağına, ila afir sure. İ'allam eyyuhel aziz, her bir masluda tahakkuk eden kemal-i sanat, salih'in her mekanda ve her mahruun yanında bulunmasına delalet ettiği gibi. Hiçbir mekanda ve hiçbir masluun yanında bulunmamasına da delalet eder. Ve keza, insan her bir şeye muhtaç olduğu cihetle,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 Hasenat yaptığı zaman habbe habbe yapar. Seyyiat yaparsa hubbe hubbe yapar. Evet, mesela küfür seyyiyesi bütün mevcudatı takdir eder, kıymetten düşürür. Ve tesa, insanın bir cihetle kıl kadar bir ihtiyarı, zerre kadar bir iktidarı, şu'a kadar bir hayatı, dakika kadar bir ömrü, cüz'i bir cüz kadar mevcurdiyeti vahsa da diğer cihetle hagsiz bir aiz ve fakrı da vardır. Kadir mutlak. ve gali-i mutlak'un geniş bir mâkez olur. Ve keza, insan hayat-i dünnevi cihetiyle bir çekirdek olup, pek büyük semere ve sünnuller vermek için kendisine tevdi edilen cihazatı, bazı maddeleri elde etmek için tavuk gibi toprakları, gübreleri, necisleri eşmeye sarf eder, faydasız tefessü eder ve hayat-i manevi cihetiyle emelleri ebede kadar uzanan bir şecer-i vâfiyedir. Ve keza, insan ki'il ve sahi zayıf bir hayvan olup daire-i sahi pek dardır. İntial, sual, dua cihetiyle rahman Rahim'in aziz bir misafiridir. dairesi hayal-i kadar geniştir. Ve keza, insanın hayata ı hayvaniyeden aldığı lezzet bir serçe kuşunun lezzeti kadar değildir. Çünkü insanda hüzün, keder, korku var. Onda yoktur. Fakat cihazat, hissiyat, duygular, istidatlar itibarıyla hayvanların en alasından fazla lezzet alır. İnsanın şu oziyetine dikkat edilirse anlaşılır ki, bu kadar cihaza, bu hayat için olmayıp, ancak bir hayat-ı için kendisini verilmiştir. Ve keza, insan saltanat-ı rububiyetin mehasinine nazır. ve esma-i kusriyenin cilvelerine dellal ve kalemi i kudretle yazılan mektubat ilahiyeyi ilahiye ile mütalaayla mütefekkir oldun çiyetle eşref mahlukat ve kalite-i arz olmuştur. Ya eyyhen nâsu entumil fekarâu illallah Ey insanlar! Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve her türlü övrgü'ye layittir. Diyelan eyyhen aziz. İnsandaki kusur sonsuz olduğu gibi, aciz, fakr ve ihtiyacına da nihayet yoktur. İnsana tevdi edilen açlıkla nimetlerin lezzetleri tebarüz ettiği gibi, insandaki kusur, kemalat-ı subhamiye derecelerine bir nisattır. İnsandaki fakir, rınay-ı rahmetin derecelerine bir nisattır. İnsandaki aciz, kudret ve kibriyasına bir nisandır. İnsandaki tenevru haca, elma-u, ni'am ve ihsanatina bir mergirendir. Öyleyse, tıkratından gaye ubudiyettir. Ubudiyett ise, dergah-i izzetine kesurlarını estağfirullah ve subhanallah ile ilan etmektir. اِنَّ الْأَبْرَارَ لَتِي مَعِنْ وَا اِنَّ الْتِجَّارَ لَتِي <جَحِنّ> İhlas ile kulluk edenler, nimetle dolu cennet içindedir. Günaha dalan kafirler ise, cehennan'in ateşindedir. I'lân eyyihel aziz. Her bir insan için hayat seferinde iki yol vardır. Bu iki yolun uzunluğu kısalığı değildir. Ama birisinde ehl-i ve ehl-i hukufun şehadet ve tasdikleriyle onda dokuz menfaat ihtimali vardır. İkinci yolda mesele makusedir. Onda dokuz zarar ihtimali vardır. İkinci yolda gidenin ne silahı var, ne zahiresi. Tabi yolda pek çok korkulara maruz kalacağı gibi, ihtiyaçların dek için çoklara minnet altında kalır. Fakat birinci yola sürük edenin hem silahı hem erzakı beraberdir. Pek serbest gider. Birinci yol Kur'an yoludur. İkinci yol ise balalet yoludur. Evet ehl-i suhudun, ehl-i vukufun ve şehadetleriyle sabittir ki, iman yünlüyle yürüyen en eman içindedir. Ve bilahare, merkez-i hükümete ulaştığında onba dokuzu büyük mükâfatlara maslar olacaklardır. Fakat Belalet zulümatı içinde yürüyenler, esnai seferde korkudan, açıktan her şeye ve herkese tezellüm ettikten sonra mahalli hükümete vasıl olduğunda onba dokuzu ya idam veya ebedi hapse muskum olacaklardır. Binaenaleyh. Aklı olan zararlı bir şeyi, dünyevi, edna bir kısset için tercih etmez. Ehl-i Şuhud dediğimizden maksat Evliyaullah'tır. Zira velayet sahibi, adamın itikab ettiği şeyleri gözle müşahede ediyor. Kur'an yoluyla gidenlerin silah ve zahireleri ise kadir-i mutlaka. Ganiy-i Kerim'e olan tevekkül onları temin eder. Zira tevekkül, istinad, Ve noktalarını kazandın ediyor. Bu noktalar da kelime-i tevhidi istizam ediyor. Kelime-i tevhidde namazı iktiza ediyor. Namaz dahi ubudiyetin esas bir rüknüdür. Ubudiyeti emreden tekniktir. Mükellefiyetini ifa edenin mükellefiyet müddeti ki mükellefiyet askeriye gibi yemekleri, libasları vs. hayat lazımeleri Hazine-i ne bilir? Mükellefiyyeti askeriye iki buçuk senedir, amma mükellefiyyeti ubudiyyet müddet-i dünya وَمَوْهَذِي الْحَيَاطُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهُ وَلَعَيْضٍ وَاِنَّ الدَّارِ الْآخِرَةَ لَيَّ الْحَيَوَانِ Bu dünya hayatı bir oyun ve oyalamadan başka bir şey değildir. Asıl hayata mezhar olan ise ahiret yolculudur. اِيُّ لَمْ اَيُّهَا insan İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyana, ihtiyarlıktan kadre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levazımatı malik mü tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı cehenninden dolayı tamamen bu hayat-ı fâniyeye sarf ediyor. Halbuki o levazımattan ne akal, onunla bir dünyevi hayata, dokuzu hayat-ı bâhiyeye sarf etmek gerektir. Aç Birkaç memleketi gezmek için hükümetten 24 lira harcı alan bir memur, ilk dahil olduğu memlekette 23 lirayı sark ederse, ötekiyenler ne yapacaktır? Hükümete ne cevap verecektir? Böyle yapan kendisine akıllı diyebilir mi? Binaenaleyh, Cenab-ı Hak her iki hayat levazımatını elde etmek için 24 saatlik bir vakit vermiştir. Çoğunu aza, azını çoğa vermek suretiyle, 23 saat kısa ve fani olan dünya hayatına, hiç olmazsa bir saati de 5 namaza ve bâfi ve sonsuz ukrevi hayata sarf lazımdır ki, dünyada paşa, afiyet ve gedâ olmasın. Neylem Egyiha'l-Aziz? Dâfil olan insan kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Evet, insan gafletten dolayı, iktidarı dahilinde kolay olan ubuliyet vazifesinin terkiyle,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 binaen aleyh, erzatini temin için askerliğe ait vazifesini terk edip, ticaretle, mesela, iştigal eden bir asker, şaki ve olur. Bu itibarla, insanın Allah'a karşı ubudiyet vazifesidir. Tert-i kebair takvasıdır. Nefis ve şeytanla uğraşması cihadıdır Ama gerek nefsine, gerek evlat ve taallukatına hayat malzemesini tedarik etmek Allah'ın vazifesidir. Evet, madem hayatı veren O'dur, o hayatı koruyacak, levazımatı O verecektir. Yalnız, hükümetin asker için ofislerde cem ettiği erzakı, askerlere tasıttırdığı, temizlettirdiği, öğüttürdüğü, pişirttiği gibi, Cenab-ı Hak da, hayat için lazım olan levazımatı küre-i ofisinde yaratıp cem ettikten sonra, o erzakın toplanmasını, vesair ahvalini insana yattırır ki, insana bir meşguliyet, bir eğlence olsun ve atalet, betalet azabından kurtulsun. Ey insan! Rahm-ı maderde iken, tıfıl iken, ihtiyar ve iktidardan mahrum bir vaziyette iken, selepik pek rızıklarla besleyen Allah, sen hayatta kaldıkça o rızkı verecektir. Baksana! Her bahar mevsiminde sat ve yaratılan envar erzatı kim yaratıyor ve kimler için yaratıyor? senin ağzına götürüp sokacak değil ya. Yani. Yahu eğlencelere, bahçelere gidip dallarda sallanan o güleç yüzlü meyveleri koparıp yemek zahmet midir? Allah'ın israf versin. Allah'a itham etmekle işini terk edip Allah'ın işine karışmak ki nankör asiler defterine kaydolmayasın. Ud'uni estecik etin. Bana dua edin, size cevap vereyim. E'lham e'l-aziz. Bazı dualar icadete iktiran etmez diye iddiada bulunma. Çünkü dua bir ibadettir. Ibadetin semelesi ahirette görünür. dünyevi maksatlar ise namaz vakitleri gibi dualar ibadeti için birer vakittirler. Duaların semelesi değillerdir. Mesela, şemsin tutulması kusuf namazına, yağmursuzluk yağmur namazına birer vakittir. Efeza, Zalimlerin tasavvutu ve belaların nüzulü bazı hususi dualara vakittir. Bu vakitler bâti kaldıkça o namazlar, o dualar yapılır. Eğer bu vakitlerde dünyevi maksatlar hasıl olursa zaten nurun alamı ve illa hicabet duaya iftiram etmedi diyemezsin. Ancak henüz vakit inkaza etmemiş, duaya devam lazımdır diyebilirsin. Çünkü o maksatlar duaların mukaddemesidir, neticesi duyurlardır.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 mizacına mülayim olmadığından vermez. Adem-i Kabul esbabından biri de duayı ibadet tahsiliyle yapmayıp maklubun tahsiline tahsis ettiğinden aksül amel olur. O dua ibadetinde ihlas kırılır, makbul olmaz. İlham'ın İlhanesizlik. İnkılaplar neticesinde her iki taraf arasında geniş geniş deneler geliyor. O dereler üstünde her iki âlemle münasebetbar köprüler lazımdır ki, her iki alem arasında gidiş-geliş olsun. Lakin, o köprülerin intinabat cinslerine göre şekilleri, mahiyetleri mütebayin, isimleri müteneddi olur. Mesela, Ultuh, âlem-i ile âlem-i nisal arasında bir köprüdür. Berzah, dünya ile ahiret arasında ayrı bir köprüdür. Ve nisal, âlem-i cismâni ile alem-i ruhani arasında bir köprüdür Bahar, kışla yaz arasında ayrı bir nevi köprudur. Kıyanette ise inkılap bir değildir. Pek çok ve büyük inkılaplar olacağından köprüsü de pek garip, acip olması lazım gelir. İlân eyyel aziz. İnsanın bâd en rahman ve rahime rüzgû hakkında ilanet yapan şu o ileyhim-i av dönüş onadır. وَاِلَيْهِ الْمَصِيرِ Herkesin dönüşü O'nun huzurumadır. وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Hepinizin dönüşü O'nadır. اِلَى merci مَرْجِ Hepinizin dönüşü O'nadır. Gibi ayetlerde büyük bir beşaret ve teselli olduğu gibi en isyana da büyük tehditleri ima vardır. Evet bu ayetlerin sarahatına göre ölüm, zavâl, kirak, edem kapısı ve zulümat kuyusu olmayıp Ancak sultan-ı ezen ve ebedin huzuruna girmek için bir methaldir. Bu beşaretin işaretiyle kalp adem-i mutlak korkusundan, eliminden kurtulur. Evet küfrün kazanmanı ettiği cehennem-i maniliğe bak. Ene'inle zann-i at dediği. Kulum beni nasıl kanırsa onunla önle muamele ederim. Hadis-i Hüsnisi sürdünce Cenab-ı Hak kafirin zann-ı itikadını daimi bir azab elime emime eder. ''Sonra iman ve yakin Cenab-ı Hakk'ın nikasından sonra, rızasından sonra, rü'yetinden sonra, müminnet için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak. Hatta cehennem-i cismani, arif olan mümin için, Asiye i kafirin cehennem-i manevisine nispeten cennet gibidir. Arkadaş, alem-i vakaya delalet eden, berahimden maada. Arkasında saplar teşkil edip dualarına bir ağızdan, amin amin söyleyen enbiya, evliya, Sıddık'in imamları, Mahbub-u Ezeli'nin, Habib-i Ekrem'i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tazerruatı, duaları, alem bekada insanın bekasına, pek büyük bir han ve kafi bir resiledir. Çünkü, kainat-i serhap'a istila eden şu husunler, güzellikler, cemaller, kemaller, o Habib'in tazerruatını işitmemek veya kabul etmemek kadar çirkin, Kabil, kusur, naks adledilecek bir şeye müsaade eder mi? Cenab-ı Hak bütün lakaisten, çirkin şeylerden münezzeh, müberra değil midir? Elbette münezzehtir. E'lân-i Egyel-Aziz. Cenab-ı Hak'ın verdiği nimetleri söyleyip ilan ve tahdiz nimet etmek bazan gurura ve kibre incirar eder. Tevazu taksitle da o nimetleri ketmetmek iyi değildir. Binaen aleyh. İfrat ve tefrikten kurtulmak için istikamet mizanına müracaat edilmeli. Şöyle ki, Her bir nimetin iki veçi vardır. Bir veçi insana aittir ki, insanı tezyin eder, Medar-ı olur, Halk içinde temayüze sebep olur, Mucid-i fakir olur, sarhoş olur, Malik-i hakiki'yi unutur, En nihayet kibir ve gurur kuyusuna düşürtür. İkinci veçi ise, İnam edene bakar ki, Keremin i İzhar, Derece-i rahmetini ilan, il-am'n-i ifşa, esma-sana şahadit eder. Binaen aleyh. Tevazu ancak bilinci vecihte tevazu olabilir. Ve illa küfranı tazannin etmiş olur. Fahdis-i nimet dahi ikinci vecihle manevi bir şükür olmakla memnun olur. Yoksa kibir ve gururu tazannin ettiğinden mezmundur. Tevazu ile Fahdis-i nimet şöylece bir ictimalları var. Bir adam.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 Hatta tembel olan adam çalışmanı sever, zayıf olan kaviy takdir ve tahsin eder. Fakat çalışmasını ister ki iş hafif olsun, zahmetten kurtulsun. Dünyada umur-i diniye ve amal ahirete iş ve hizmet için kurulmuş bir fabrika olduğu cihette ve o fabrika içerisinde işlenen ve yapılan ibadetlerin semeresi, öteki alemde görüldüğüne mazaran ibadetlerde rekabet edilmemelidir. Olduğu takdirde iklas kaybolur ve o rekabeti yapan halkın takdir ve tahsinleri gibi dünyevi bir mükafatı düşünür. Zavallı düşünmüyor ki. O düşünceyle amelini adem-i iptal eder. Çünkü sanat itasında ve ücret aldığında Nas'ı Rabbi Nas'ı şerif yapar ve halkın nefretlerine hedef olur. İyilen Egyal İyil Asis Keramet ile istidraç manem birbirine nubayindir. Zira keramet mucize gibi Allah'ın fiilidir. Ve o keramet sahibi de kerametin Allah'tan olduğunu bilir. Ve Allah'ın kendisine Hani ve olduğunu da bilir. Tevekkül ve yakin ile fazlalaşır. Lakin bazen Allah'ın izniyle kerametler meşru olur, bazen olmaz. Evla ve eslemi de bu kısımdır. İstidraç ise... Gaflet içinde iken eşyay gaybiyenin inkişafından ve garip ki illeri izhar etmekten ibarettir. Fakat bu istidrak sahibi nefsine istinat ve iktidarına ismat etmekle enaniyeti, gururu öyle fazlalaşır ki ''İnnemâ utîtuhu alâ ilmin'' ''Bu servet bilgim sayesinde bana verilmiştir.'' okumaya başlar. Lakin o inkişaf tasvih-i nefis ve tenebbülü kalp neticesi olduğu takdirde Ahel-i istidraç ile ahel-i keramet arasında tabaka-i ula Tam manasıyla fenaya mazhar olanlar ise onlara da Allah'ın izniyle eşyayı gaybe i eder. Ve onlar da o eşyayı fenafilah olan havaslarıyla görürler. Bunun istidraçtan farkı tek zahirdir. Zira zahiri çıkan batınlarının nuraniyeti, mürailerin zulumatıyla iltiras olmaz. وَا اِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَدِّهُ بِهَمْدِهِ ''Hiçbir şey yoktur ki onu övüp onu tesbih etmesin.'' İh'la min eczya'l-aziz. Tesbihat, ibadat gayra muhtuk envalarıyla her şeyde vardır. Fakat her şeyin kendi tesbihat ve ibadetini, bütün vecihlerini daima bilip şuur edilmesi lazım değildir. Çünkü husul huzuru istizam etmez. Huzur. Tesbih ibadet edenler, yalnız yaptıkları amelin mahsus bir tesbih veya sıfatı malum bir ibadet olduğunu bilirlerse kafirdir. Zaten, mabud-u mutlakın bilmi kafirdir. İnsandan maada, mahlukatla teklif olmadığında onlara niyet lazım değildir. Ve keza, amellerinin sıfatını bilmek de lazım değildir. Diyelen eyyihel aziz, İnsan-ı müminin kıymeti, ihtiva ettiği sanat-ı âlmiyle, Esma-i İslâ'dan inikaz eden cilvelerin nakışları mislekindedir. i̇nsan kıymeti ise, et kemikten ibaret, tâni ve sâkık maddesinin kıymetiyle ölçülür. Fezalik, bu âlemde eğer Kur'an'ın tarif ettiği gibi, manayı ı harfiyle, yani Cenab-ı Hakk'ın azametine bir âlik nazarıyla bakılırsa, o mislekte kıymet var olur. Eğer felsefenin dediği gibi mana-i ismiyle, yani hiçbir fail Halip'le bağlı olmayıp müstakili bizzat nazarıyla bakılırsa, kıymeti camide, mükegayyir maddesinde münhasır kalır. Kur'an'dan istifade edilen ilmin felsefe ilminden ne derece yüksek olduğu şu miselle tebavuz eder. Bacaan Nusselif'e sıraca güneşi bir yapmıştır. Bu hükmü Kur'an'ı Esma-i İslam'ın cilvelerine bakmak için bir pencere açıyor. Şöyle en ey insan, bu şems azametiyle beraber size müsaklardır. Meskenlerinize nur veriyor. Yemeklerinizi hararetiyle pişirtiyor. Sizin öyle azim, rahim bir malikiniz var ki, bu şems onun bir lambası olup, misafirhanesinde sakin misafirleriniz ziyalandırıyor. Tersefenin hikmetince, Şems büyük bir ateştir, yerinde dönüyor. Arz ve seyyara ondan uçan parçalardır. Cazibeyle şemse merbut kalarak medarlarında hareket ediyorlar. İlham'ın Eyyü'l-Aziz, insanın Cenab-ı Hak'tan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur. bir atis daima ona şükretmeye meydumdur. Çünkü mülk O'nundur, insan O'nun memlektüdür. Mucize-i Kübra'dan birkaç katreyi tazammun eden 14 dördüncü reşah. Birinci katre. Nubiulvet-i Ahmediye'yi vesselam ispat eden delimler ne taadat ve ne tahkik edinemez. Aynı tahkik ve yüksek insanlarca beyanları hakkında yapılan tasdikler tek çoktu. Aciz ve kusurumla, şuat adlı eserinde o şems'in bazı şuaları beyan edildiği gibi, Lemar adlı ikinci bir eserinde, Kur'an'ın ircaz dereceleri 40'a idla edilmiştir. Ve o vücruh-ül ircazdan belahat nazmiyeye ait bir lecihte işarat-ül nam eserinde beyan edilmiştir. İştahı olanlara o üç kitabı tavsiye ediyorum. İkinci katıya. Geçen derslerden anlaşıldığı üzere Halik Arz ve Ne Mevli Beşer'in ıslah ve terbiyesi için insan ettiği Kur'an'ın pek çok vazife ve makamları vardır. Evet, Kur'an, kainatın bir tercüme-i Ve kainatın kendi insanlarıyla okudukları âyat tekliniyenin tercümanıdır. Ve şu kitab-ı âlemin tefsiri olduğu gibi arz, semavat sayfalarında müstakil Esma-i Uslan'ın vekinelerini keşhaftır. Ve şu âlem-i şahadete âlem-i bir lisan'dır. Ve âlem İslam'ın güneşi olduğu gibi âleme-i de haritasıdır. Ve Cenab-ı Hakk'ın zatina, sifatina, esnasina, suunatina bir dürhan ve bir tercümandir. Ve teza Nevi Beşe'nin şeriat kitabı, hikmet kitabı, dua kitabı, davet kitabı, ibadet kitabı, emir kitabı, zikir kitabı, fikir kitabı olmakla zahiren bir kitap şeklinde ise de ihtiva ettiği fünun ve ulum cihetiyle binlerce kitap şeklindedir. Üçüncü katya. Tekrarat-ı Kur'aniye'deki bir lemasını beyan zınnında altı noktadan ibarettir. Birinci nokta, Kur'an bir zikir kitabı, bir dua kitabı, bir davet kitabı olduğuna nazaran surelerinde vuku'a gelen tekrar belahatça aynı isabet ve aynı hikmettir. Çünkü zikir ve duadan maksat sedattır ve merhamet-i ilahiyeyi celb etmektir. Malum ki, Bu gibi hususlarda fazlasıyla tekrar lazımdır ki o nispetle sebat kazamasın ve merhamet gel gelmedesin. Hem de zikrin tekrarı kalbi tembir eder, duanın tekrarı bir takvirdir. Davet dahi tekrarın istekinde tesiri, tehditüde vardır. İkinci nokta. Kur'an bütün beşerin tabakatına fitak ve deva olduğu için zeki gadi, haki şakii, zahir, daya zahir. Bütün insan topakaları şu hitab-ı ilahiyeye mazhar ve bu eczahane-i rahmaniye'den ilaç almaya hakları vardır. Halbuki Kur'an'ı tamamen ve daima okumak herkese müyesser değildir. Bunun için lüzumlu olan maksatlar, hüccetler bilhassa uzun surelerde tekrar edilmişti ki her bir sure hemen hemen bir küçük Kur'an hükmünde olsun ki herkes suretle istediği vakit, istediği sureyi okumakla Kul'ur'an'ın sevabını kazanacağız. Evet. Ona kad nesayna'l Kur'an'ı meddık an olsun ki düşünülmesi, anlaşılması ve ezberlenmesi için biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Olan gayet kimime bu hakikati ispat ediyor. 3. nokta. Cismani ihtiyaçlar vakitlerin ihtiyaçlarıyla tebeddül eder. Noksan ve fazlalaşır. Mesela havaya olan ihtiyaç her anda var. Suya olan ihtiyaç midenin harareti zamanlarında olur. Gıdaya olan hacet her günde olur. Ziyaya olan ihtiyaç alem ekser, hastada bir defa lazım lazımdır daha hakeza. Kezalik manevi ihtiyaçlarda vakitleri muhtelif ve mütefaviktir. Her anda Allah kelimesine ihtiyaç vardır. Her vakit besmeleye, her saatte la ilahe illallah'a ihtiyaç vardır ve hakeza. Binaen aleh. Ayetlerin, kelimelerin tekrarı, ihtiyaçların tekrarından ileri geliyor ve keza, o gibi hükümler olan ihtiyacın şiddetine işarettir. 4 nokta, bilirsiniz ki Kur'an bu metin, din-i azimin esasatını ve İslamiyet'in erkanını tesis ettiği gibi, içtimaatı ve şeriyeyi tedbir eden bir kitaptır. Malumdur ki müessis olan zat, vaaz esasları güzelce yerleştirmek için Tekrarlara çok ihtiyacı olur. Evet tekrar edilen şey sabit kalır, tekerrür eder, unutulmaz. Ve keza, Kur'an beşerin muhtelif taraflarından hali veya hali yapılan, suallere lazım olan cevapları veren umumi bir mürşid-i mucibdir. Malum ya, sual tekerrür ederse cevap da tekerrür eder. Beşinci nokta, bilirsiniz ki Kur'an pek büyük meselelerden bahseder Ve kalpleri iman ve tasdike davet eder. Ve çok ince hakikatlardan bahis açar. Akılları marifete, dikkate tahrik eder. Binaenaleyh, o mesailin, o ince hakaikin kalplerde, etkarda, tesbik ve patviri için suveri muhtelifede türlü türlü üsluplarla tekrarı ihtiyaç vardır. Orkuncu nokta. Bilirsiniz ki her ayet için bir zahir var, bir batın var. Bir hak var, bir mutfala var. Ve her bir kısa için çok vecihler, hükümler, faydalar, maksatlar vardır. Binaen aleyh. Muayyen bir ayet her yerde öbür münasip bir vecih için, bir fayda için zikredilebilir. Bu itibarla zahiren tekrar görünse bile hakikatta tekrar değildir. Dördüncü katre. Kur'an'ın felsefi mesail-i fevniyenin bir kısmında ihmalle, Bir kısmında idhamla, öteki kısmında icmal ile işaret ettiği derece yıcazı altı nükle izah ediyoruz. Birinci nükle. Sual, niçin Kur'an'da hikmet ve felsefe gibi kainattan bahsetmiyor? Cevap. Felsefe hakikattan uzun etmiş. Kainata mana ismiyle bakarak, kainatı kainat hesabına istihdam ediyor. Kur'an ise... Hak'tan hakla nazil olmuş. Hakikata gidiyor. Mevcudata manayı harfiyle bakarak Halık'ın hesabına istihdam ediyor. Suat. Ulvi ve sühvi ecramın mahiyetleri, şekilleri, hareketleri hakkında Efendimiz'in verdiği beyanak gibi beyan nazımken mübhem bırakılmıştır. Cevap. Bu gibi meselelerde ikham daha mühimdir. Ve icmal daha cemil ve güzeldir. Çünkü Kur'an. istidradi ve tebe'i olarak Cenab-ı Hakk'ın zatına, sıfatına istidlan için kainattan diyor Istidlalin birinci şartı delilin neticeden daha zahir ve malum olması lazımdır. Eğer hancilerin iştahı gibi şemsil sükununa, arzın hareketine bakmakla Allah'ın azametini anlayınız demiş olsaydı delil müddaadan daha safi olurdu. Ve insanların ek serisi, Ekser zamanlarda tehmedemediklerinden inkara zahat ederlerdi. Halbuki, irşad ve hidayet zamanlarında cumhurun vereceği i nazar alınarak ona göre söz söylemekte icap ederdi. Mahaza, ekseriyete yapılan müraaktan, ekalliyette kalanın mahrumiyeti neşref etmez. Çünkü onlar da istifade ediyorlar. Ama mesele makulse olursa ekseriyet mahrum kalır. İstifade edemez. ''Çünkü fehimleri kasirdir. Ve samiyen, belâati-i şadiye'nin şe'nindendir ki, avamın nazarına, aminenin hissine, cumhurun fehmine göre hareket yapmasın ki, nazarları tevahkuş, fikirleri kabulden imtira etmesin. Binaen cumhura olan kitabın en beliri, zahir, basit, sehil olmasıdır ki, aciz olmasınlar. Muhtasar olsun ki, melûl olmasınlar. Nizmel olsun ki, lüzumlu olmayan tahsilden nefret etmesinler. Vesali sen. Kur'an, mevcudatın ahvalinden ancak haliklerin için bahseder. Mevcudatın zatlarına ait değildir. Bu itibarla. Kur'anca en mihim, kainatın halika nazir olan ahvalidir. Hel ise halika işe katmıyor. Kainatın ahvalinden bir bizatia bahsediyor. Ve keza, Kur'an bütün insanlara hitap eder. Ve ekseriyetin fehmini muraak eder ki taktikî bir marifet i sahih olsun var. Fencil ise yalnız pencilerle konuşur. Avamın nazara almıyor. Avam tehlikede kalıyor. Bu itibarla fennin tatbikatını ihmal veya utan maslahat-ı amme ve menfaat-ı umumiye nazaran aynı isabet ve aynı hikmet. Derâviyâ Kur'an, bütün zamanları tembir ve bütün insanları irşak eden bir kitaptır. Bu itibarla, irşadın belagat-ı icabınca, ekseriyeti, nazarlarında bedeli olan meselelere karşı mükâbereye, muğalataya ikad ve icbar etmemek lazımdır. Ve onlarca mahsus, meşhur, mağrûf olan bir şeyi gözümsüz yerde tabir etmemek lazımdır. Ve keza, vazife ekseriyete lazım olmayan şeyin ihmal veya icmali razımdır. Mesele şemsiz zatından, mahiyetinden bahsetmek değildir. Ancak, alemi tembir etmekle, hılfatın nizam merkezi ve aleme mihver olması gibi harika şeyleri ihtiva eden vazifesinden bahsetmekle, Halik'in azamet kudretini ehkârı anneye ibraz etmektir. İkinci miktardır. Ve ceanneş şems-i sıraca, güneşi de bir kandil yapmıştır. an niçin şems sıraç ile tavsif edilmiştir? Halbuki ahl-ı fence şems arza tabi değildir ki ona sıraca olsun. Belki arzda seyyarat kendisine tabi olan bir merkezdir. Cevap, sıraç tabiri şöyle bir kasıveri işarettir ki, alem bir saray gibidir. Mevcudatı o sarayın müştemilatı, tezinat makamında olduğu gibi şems de o saray halkını tembir eden ilahi bir lüküstür. Ve keza sıraç tabiri Cenab-ı Hakk'ın rubudiyetinden doğan rüsat-ı rahmetine ve o rahmet içinde dereceyi inan ve ihsanına bir ihtar ve azamet-ı saltanatı içinde vehtaniyetine bir ilandır ki müşriklerin mabut ittihaz ettikleri kocamanın şems. Alem-i sarayında lüküs vazifesiyle muvazzaf musakhar bir memur ve bir hizmetkardır. Malumdur ki, lamba hizmetini gören camit bir şeyin ibadete yani mağbut olmaya hiç liyakatı var mıdır? Üçüncülükte, Kur'an'ın takip ettiği makası ve esasiye ve anasır asliye, ubudiyet ve tevhid, risalet, haşir, adalet olmak üzere dörttür. Diğer bahsettiği meseleler ancak bu maksatlara vesilelerdir. Bu itibarla. Vesilelerde yapılacak tahsilat, o battaki kavaide muhaliftir. Çünkü malayaniyle iştigal maksadı geri bırakıyor. Bunun içindeki bazı mesail-i kevniyede Kur'an-ı mucizul beyan ihmal veya ikham veya icmal yapmıştır. Ve keza Kur'an'ın mukataplarından kısmı ekseri avamdır. Avam sınıfının hakaik-i ilahiyenin ince ve müşkil kısmına tehimleri kadir değildir. Ancak Temsil ve icmallerle tehimlerine yakınlaştırmak lazımdır. Bunun içindir ki Kur'an kesretle temsilleri zikrediyor ve istikbalde keşfedilecek bazı mesailde de icmal yapıyor. 4. Lükte Bu nükte mütercim tarafından hayy edilmiştir. 5. Lükte Müellifi muhtereme tarafından hayy edilmiştir. 6. Kadire Kur'an başka kelamlarına mukayese edilmez. aralarında münasebet yoktur. Evet, kelamın ürbiyetine, kuvvetine, hüsnüne, cemaline kuvvet veren mütekellim, muhatap, maksat, makam olmak üzere bir şeydir. Ediplerin zannettikleri gibi yalnız makam değildir. Demek bir kelam derece kuvvetini anlamak istediğin zaman, failine, mukatabına, gayesine, mevzuna bak. Bunların dereceleri nisbetinde kelamın derecesi anlaşılır. Evet, mesela... O kelam, emir ve olursa, irade ve kudreti kazanmon ettiğinden, derecesine göre hezauf ediyor. Mesela Kur'an'ın, ya اَرْضُبْلَئِ مَا اَك۪ي وَيَا سَمَاءُ Ey yer, suyunu yuk, Ey gök, suyunu tut! Ayetiyle, sema ve arıza verdiği emrin kazammun ettiği yüksek fakatli irade ve kudretle berhal semai sehat çekilir, arz da suyunu yutar. Ve keza arz ve semaya i'tiyya taw'an ev kerha. Ey yeryüzü ve gökyüzü isteseniz de, istemeseniz de ikiniz birden emirime uyun. Ayetiyle verilen emri itaatle kabul etmelerinden. O emirdeki irade ve kudretin derece-i kuvveti ve dolayısıyla kelamın derece-i uluviyeti tebaavuz eder. Fakat İnsanların camidata verdikleri emirler, mütekellimindeki irade ve kudretin zaafiyeti mislekinde ruhsuz hayali hezeyanlardan farkları yoktur. İnan eyyihel aziz. Cenab-ı Hakk'ın alem, ekber, erham, ahsen gibi esma ve sıfat ve efalinde kullanılan ismi tafdil, tevhide maks değildir. Çünkü maksat bizzat ve hakiki bir mevzupu. dair-i veya ve bir imkanla veya ya bir mevsufa taftil etmektir. Ve keza izzit-i ilahiye de münafi değildir. Çünkü maksat, sıfat ve ahvali ilahiyeyle mahlukatın sıfat ve ef'ali arasında bir muazene yapmak değildir. Yani ikisini bir seviyede tuttuğundan sonra bunu ona taftil etmek değildir ki sıfatı i ilahiye bir mahzolsun. Evet, masluattaki kemalat Cenab-ı Hakk'ın kemalinden in'ikas eden bir gölge olduğuna nazaran masluat sıfatı ı ilahiye ile muvazene hakkına malik deyildir. Şule, Bismillahirrahmanirrahim. Evelan Ey Eyyahel Aziz! Bütün Esma-i Islan'ın ifade ettiği manalarla bütün sıfatı kemaliyeye lafz celal olan Allah bin iltizam-i delarek eder. Sair ismi haslar yalnız müsemmalarına delalet eder. Sıfatlara delaletleri yoktur. Çünkü sıfatlar müsemmalarına cüz olmadığı gibi aralarında lüzumu beyin de yoktur. Bu itibarlar ne tazammunen ve ne iltizamen sıfatlara delaletleri yoktur. Ama nafs Celal bil mutabakat Zat-ı Akdes'e delalet eder. Zat-ı sıfat-ı kemaliye arasında lüzumu beyin olduğundan, Sıfatlara da bil irtizam delalet eder. Ve keza Uluhiyet unvanı Sıfat-ı kemaliye-i istizam etmesi Ism-i has olan Allah'ın da o sıfatı istizam ettiğini istizam ediyor. Ve keza Allah kelimesi de Nefi'den sonra sıfatlarla beraber düşünülür. Binaen aleyh La ilahe illallah delami Esma-i adedince kelamları kazanman ediyor. Bu itibarla Şu kelime-i tevhid kelamı, ettiği sıfatlar itibarıyla bir kelam iken bin kelam oluyor. La halife illallah, la fatire, la razike, la kayyume illallah gibi. Binaen aleyh, terakki etmiş olan zakir bir zat, bu kelamı söylerken içindeki binlerce kelamları söylemiş oluyor. İhlam eyyhel aziz! Madem ki her şeyin Allah'tan olduğunu bilirsin ve ona izanın vardır, zararlı, menfaatlı her şeyi tahsin ve hüsnü rızayla kabul etmek lazımdır ve illa gaflete düşmeye mecbur olursun. Bunun için esbab-ı zahiriye vaaz edilmiş ve gözlere de gaflet perdesi örtülmüştür. Kainat hariselerinden insanın heva ve hevesine muhalif olan kısım, muvafak olan kısımdan daha çoktur. eğer heva sahibi bu esbab-ı zahiriye görüp müsebbib-ul esbat'tan gaflet etmese, itirazlarını tamamen Allah'a tercih eder. Evelen eyyhel aziz, dualar üç kısımdır. Birisi, insanın insanıyla yaptığı kavli dualardır. Saot ve sadalı hayvanatın, mesela acıktıkları zaman kendi hususi insanlarıyla çıkardıkları sadalar dahi kavli dualardandır. İkinci kısım, nebatat eşçarın bilhassa bahar mevsiminde lisan ihtiyaçla yaptıkları ihtiyacı dua'lardır. Üçüncüsü, tahavvül, tekemmül şehrinde olan şeylerin lisan istidatla hissedilen istidadi dua'larıdır. Evet, her şey Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiği gibi lisanıyla, ihtiyacıyla, istidadıyla dahi Allah'a dua eder. İylem eyyel aziz. Çekirdek ağaç olmazdan evvel, yumurta kuş olmazdan evvel, habbe başak vermezden evvel, binlerce imkan ve ihtimaller içerisinde ve binlerce suret ve şekillere girmek kabiliyetinde iken o eğri büğrü ihtimaller yollar içinden çekilip doğru ve müstakim mümteş bir şekle, bir vaziyete sevk edilmelerinden anlaşılır ki o tohumlar, Evvelce de allâb-ul-guyub'un terbiye, tedbir, tedbir altında altunla imişler. Sanki o tuhumların her birisi, kudret kitaplarından istinsah edilmiş küçük bir tezkeredir. Yahut bir filistedir, ilm-i alınmıştır. Yahut kader kitaplarından yazılmış bazı müsturlardir. İvlem, eylihal-aziz. Mümin olan zat, manayı harfiyle, yani gayre bir hadim, ve bir alet sıfatıyla kâinata bakıyor. Kâfil ise, manâ-i ismiyle, yani müstakil bir ağa nazarıyla aleme bakıyor. Bu itibarla, her bir masnuda iki cihet vardır. Bir ciheti, kendi zat ve sıfatından ibarettir. Diğer ciheti, sâni'a ve esma-yusna'dan kendisine olan tecebriyata bakar. İkinci cihetin dairesi daha geniş ve mealce daha kâmildir. Zira bir harf, kendi zatına bir harf miktarı o da bir vecihle delalet eder. Katibine çok vecihlerle delalet eder ve katibini bakanlara tarih ve tavsit eder. Kezalit, Kudreti Ezeli kitabından olan bir maslut, kendin hepsine kendi cirmi kadar ve bir vecihle delalet eder. Ama Nakkaş-i Ezeli'ye pek çok vücuhle delalet eder. ve kendisine tecelli eden esmadan uzun bir kasibe-i inşaat eur. Kavaid-i edendir ki, mana-i harfi, kast hükümlere mahtum-u olamaz ve o mana-i harfiye'nin inceliklerine tetkikat yapılamaz. Fakat mana-i ismi, sadık, kazip, her hükme mahal olur. Bu sıra binaendir ki, mana-i ismiyle kainata tabatan felasiferin kitaplarında, kainata ait hükümler nefs-ül-emirde örümceğin neskinden zayıf ise de zahire göre daha muhtem görünüyor. ehl Kelam, felsefi meselelerde ve ulûm-ü kevniyeye manay harfiyle, istidlam için tebeî bir nazarla bakıyor. Hatta şemsin sıracı olması, arzın beşik, cibâlinin evhâd olması, ehl Kelamın müddealarını ispatı kafidir Hatta ehl Kelamın reyleri, his-i umumiyye, ve taarufu ann ve mutabık olduktan sonra vaka mutabık olmasa bile onların müddahasına zarar vermez ve tekzibe de müsahip olmazlar bunun içindir ki ayli er kelamın zeyleri mesaili felsefiyede edna ve zayıf görülür amma mesaili ilahiyede demirden daha metindir irlem iqad aziz cenab-ı hakkın günahkarları affetmesi fazıldır tazip etmesi adildir. Evet zehri içen adam, avetullaha mazaran hastalığa, ölüme kesvi istihkak eder. Sonra hasta olursa adildir. Çünkü cezasını çeker. Hasta olmadığı takdirde Allah'ın fazlına mazhar olur. Masiyetle azap arasında kavi bir münasebet vardır. Hatta ehl-i irtizal masiyet hakkında doğru yoldan udur ile masiyeti, şerri Allah'a ispat etmedikleri gibi masiyet üzerine taze de vacip olduğuna zihat etmişlerdir. Şerrin azabı istirzam ettiği rahmet-i ilahiyeye münafi değildir. Çünkü şer nizam-ı alemin kanununa mutaliftir. İğlem Eyyel Aziz İnsan, misyandan alındığı için misyanın yükseladır. Misyanın en kötüsü de nefsin unutulmasıdır. Fakat hizmet, sa'i tefekkür zamanlarında nefsin unutulması yani nefse bir iş verilmemesi dalalet verir. Hizmetler görüldükten sonra neticede mükafat zamanlarında nefsin unutulması kemaldir bu itibarla. Ehli dalal ile ehli kemal misyan ve tezekkülde müteakisdirler. Evet ba'en olan kimse bir iş ve bir ibadet teklifinde başını havaya kaldırarak bir alınmaşır. Lakin mükafatın, menfaatın tevziğinde bir zerreyi bile terk etmez. Ama nefsini unutan ehli kemal, sahi, tefekkür, sülük zamanlarında her şeyden evvel nefsini ileri sürüyor. Fakat neticelerde, faydalarda, menfaatlerde nefsini unutmakla en geriye bırakıyor. İhlam Eccel Aziz Müminler ibadetlerinde, dualarında birbirine dayanarak cemaatle kıldıkları namaz ve sahib ibadetlerinde büyük bir sır vardır ki her bir fert kendi ibadetinden kazandığı miktardan pek fazla bir sevap cemaattan kazanıyor. Ve her bir fert ötekilere duacı olur, şefaatçi olur, tezkiyeci olur. Bilhassa Peygamber aleyhissalatü hisselama. Ve keza her bir fert arkadaşlarımın saadetinden zevk alır ve hallaki kainata ubudiyet etmeye ...ve saadet-i namzet olur. İşte müminler arasında... ...cemaatlar sayesinde husule gelen... ...şuulvi, manevi taavun... ...ve birbirine yardımlaşmakla... ...kilafete hamil, emanete mezhar... ...olmakla beraber... ...mahlukat içerisinde mükerrem... ...unvanını almıştır. Bir şeyden uzak olan bir kimse... ...yakın olan adam kadar... ...o şeyi göremez Ne kadar zeki olursa olsun, o şeyin ahmalı hakkında ihtilafları olduğu zaman, yakın olanın sözü muteberdir. Binaen aleyh. Avrupa filozofları, maddiyatta şiddet-i dolayı iman, İslam ve Kur'an'ın hakaitinden pek uzak mesafelerde kalmışlardır. Onların en büyüğü, yakından hakait İslamiye'ye vukufu olan âmi bir adam gibi de değildir. Ben böyle de gördüm.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 Semir, basar, hava, su gibi umumi nimetler daha ehemmiyetli, daha kıymetli olduklarına nazaran hususi şahsi nimetlerden takkat fazla şükre istihkak ve liyakatları vardır. Binaenmin aleyh. O gibi umumi nimetlere karşı nankörlük edip şükran etmemek. En büyük küfrân nimet sayılır. Hal bu merkezde iken. Bazı insanlar şahıslarına ait hususi nimetlere karşı Allah'a şükrederlerse de şu umumi nimetler onlara şumul yokmuş gibi fikirlerine bile gelmiyor. Halbuki en büyük nimet, an ve daimi olan nimetlerdir. Umumiyet kemal-i ehemmiyete delil olduğu gibi devam da kulbiyet ve kıymete delalet eder. İnan eyyühal-aziz, Kur'an-ı Mocizul Beyan'ın bazı ayetlerinin tekrarını iktidar eden hikmetler,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 Tafsilden sonra icmal yapıyor. Cüz'iyatın bahislerinden sonra rububiyet mutlaka'nın düsturlarını, sıfat-ı kemaliye'nin namuslarını fezlekelerle zikrediyor. Bu gibi fezlekelerin, ayetlerin sonundaki faydaları, ayetlerin ortalarında zikredilen mukaddemelere neticeler hükmündedirler. Veya illet olurlar. Ta ki Sami'in fikri, ayetlerde zikredilen cüz'iyatla meşgul olup, vruhiyet-i mutlaka mertebesinin azametini unutmasın ki, ubudiyet-i fikriyesine halel gelmesin. Evelen-i'l-Aziz, velilerin hibbetleri, indatları manevi fiilleriyle teyiz vermeleri hali veya fiili bir duadır. Hâdi, mu'iz, mu'in ancak Allah'tır. Fakat insanda öyle bir latife, öyle bir hâlet vardır ki, o latife nisanıyla her ne sual edilirse, velev ki tasık da olsun. Cenab-ı Hak latifeye hürmeten o makluluğun yerine getirir. O latife tek uzaktan bana göründü ise de teşhis edemedim. İyilem İghan Aziz. İlimde yakın şümulüne dahil olan ahval-i mazi ile şık perdesi altında kalan ahval-i istikbaliye arasında şöyle bir mukayese yap. Silsile-i ortasında bir dedenin yerinde kendini farz et otur. Sonra ve mevcudat-ı kafilesine dahil olan ecdadınla henüz istikbal rahminde kalıp peyderpey vücuda çıkan evlat ve ahlabin arasında bir tefavuk var mıdır? İyice bak, evvelki kısım ilim ve itkan ile saniğin maslulu olduğu gibi ikinci kısım da aynen o saniğin maslulu olacaktır. Her iki kısımda da ilmi ve müşahadesi altındadır. Bu itibar Eczad'ın iadeten ihyası, evladının icadından daha garip değildir. Belki daha ehlendir. İşte bu mukayeseden anlaşıldı ki, vukuat-u maziye, sani'in bütün imkanatı istikbaliye'ye kadir olduğuna şeradet eden bir takım mucizelerdir. Evet, kainat aslanında görünen şu mevcutak ve ecran, halikların her şeye kadir ve her şeye alim olduğuna delalet eden harikalar nedir. Kezalik nebatat ve hayvanat, enva i sanilerinin her şeye kadir olduğuna şahadet eden sanat harikalardır. Evet, kudretine nispeten zerratla, şumus, mütesavi olduğu gibi, yaprakların neşriyle, beşerin haşri de biridir. Ve keza, ağaçların çürümüş, dağılmış yapraklarının iadeten ihyası arasında fark yottur. Evelen eyyhel aziz! Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan büyük bir ölçüde tekrar ettiği ihya-i arz ve toprak unsuruna nazar-ı dikkati celp ettiğinden kalbime şöyle bir feyiz damlamıştı ki Arz, alemin kalbi olduğu gibi toprak unsuru da arzın kalbidir. Ve tevazu, mahviyet gibi maksuda ishal eden yolların en yakını da topraktır. Belki toprak en yüksek semavattan halik semavata daha yakın bir yoldur. Zira, kainatta tecelli ru ve faaliyeti kudrete ve makar-i hilafete ve hay-i kayyum isimlerinin cilvelerine en uygun topraktır. Nasıl ki arş-i rahmet su üzerindedir, arş-i hayat ve ihyada toprak üstündedir. Toprak, tecelliat ve cilvelere en yüksek bir aynadır. Evet, kesit bir şeyin aynası ne kadar latif olursa o nispette suretini vazif gösterir. Ve nurani ve latih bir şeyin de aynası ne kadar da kesif olursa o nisbette esmanın cilvelerini cilalı gösterir. Mesela hava aynasında yalnız şemsin zayıf bir ziyası görülür. Su aynasında şems ziyasıyla görünürse de elbağın sebaası görünmüyor. Fakat toprak aynası çiçeklerinin renkleriyle şemsin ziyasındaki 7 rengi de gösterir. اَقْرَبُ مَا يَقُونَ عَبْدُ مِ رَبِّهِ وَهُوَ سَعَجِرِ ''Kulun Rabbine en yakın olduğu an, O'nun secde halidir.'' Olan hadis-i bu sırrı işareten şehadet eder, öyleyse. Arkadaş, topraktan ve toprağa inkılap etmekten, kabirden ve tabre girip yatmaktan tevahuş etme. اِيَوْلَمْ اَيُّهَا Aziz Aklın yürüyüş yaparken bazen kalbinle arkadaş olur. Kalp zevkiyle bulduğu şeyi akla veriyor. Akıl, berbeç-i burhan şeklinde bir temsille ibraz ediyor. Mesela, fatır-ı hakimin karnaktan sonsuz bir uzaklığı olduğu gibi, sonsuz bir kurbiyeti de vardır. Evet, ilim ve kudretiyle, batınların en batınında bulunduğu gibi, kayıtların de en fevkinde bulunuyor. Hiçbir şeyde dahil olmadığı gibi, hiçbir şeyden de hariç değildir. Evet... Âsâr-u rahmetine mazhar olan satt-ı arzda, mamûlât kudret kudret-e-bakki, bir parça ısır vakıf olasın. Mesela, bir arzda, diğeri semâda, veya biri şartta, diğeri kartta, iki şeyi bir anda yaratan saniyin. O yaratılan şeylerin arasındaki uzaklık kadar uzaklığı lazımdır. Ve keza her şeyin kayyumu olduğu cihetle de, her şeyin nefsinden daha ziyade bir kurbiyeti de vardır. Bu sır, daire-i vücut, tecerrüt ve ıplak hasaisindendir. Ve fail-i aslinin nahiyetiyle zilli olan mülfail arasındaki mübâyeneti lâzimesidir. Mesela şems, timsallerine kayyum olduğu için, fevkal hak onlara bir kurdiyeti vardır. Aynadaki ve gölgeyle, semada bulunan asıl arasındaki mesafe kadar da buğdiyeti vardır. Şule'nin zeyli. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I'lan, eyyuhel-aziz. Bütün kainat-i ihata eden bir nurdan hiçbir şey cizlenmez. Ve gayri-mütenahi bir daive-i kudretten bir şey hariç kalamaz. Ve illa gayri-mütenahi'nin tenahisi lazım gelir. Ve keza, hikmet-i ilahiye her şeye değeri nispetinde feyiz veriyor. Ve herkes bardağına göre denizden su alabilir. Ve keza, Mukadbir olan Kadir-i Hakîm'in, büğü'e olan teveccühü, küçü'e olan teveccühüne mani olamaz. Ve keza Maddeden mücerret, zahir ve batıl olan muhit bir mazara, en büyük şey gibi, en küçük bir şey ve mahal olduğu san'ab nisvetinde diyor Ve küçük şeylerin nevileri büyük olurlar. Ve keza Azameti mutlaka, şirketi asla kabul etmez. Ve keza Mevkalade bir suhuletle, harika bir suratle, muciz bir itkan ve intizamla, cud-u mutlaktan akan asardan anlaşılıyor diye, mikrot tibi en küçük ve daha küçük hava-i, ma turabi hayvanlar boş zannedilen alemin yerlerini doldurmuşlardır. İ'lem e'l-Aziz! Nefsine olan muhabbeti icap ettiren, nefsin sana olan kurbiyeti ise, Halık'ına muhabbetin daha fazla olmalıdır. Çünkü nefsinden o daha kariktir. Evet senin fikrin, ihtiyarın idrak edemedikleri sendeki mahduyat, Halık'ın nazarı ve ilmi altındadır. Eylem, Aziz. Alemde tesadüf yoktur. Evet bilhassa bahar mevsiminde, küre-i arz bahçesinde, bütün ağaçların dallarında, çiçeklerin yataklarında, Mezruatın sümbüllerinde hikmet bülbülleri hikmet ayetlerini tenavvum ve terennümle inşa ettikleri iman kulayıyla basiret gözüyle dinlenilirse tasadduk şeytanları bile kabulle hayran olurlar. Yerdan diğer aziz. Elhit'le bütün eşyayı vahide i ahada ispat etmediğin takdirde, Alemde bulunan bütün atradın mashal oldukları tecelliyat-ı ilahiyye adedince İlaları kabul etmek mecburiyetindesin. Evet gözünü şemsten yumduğun ve kimsalleriyle irtibatını kestiğin zaman, kimsallerine mâkes olan şeylerin adedince hakiki şemslerin vücudunu kabul etmeye mecbur olursun. İyi lan eyyâh-l-Azîz! Sen bazı vecihlerden fenayettiğin zaman, Halık-ı Rahman-ı Rahîm'in ilminde, meşgudunda, malumunda baki tanıklığın, Sen'in beka için kâfidir. Yahu her şeyi sahibi i hakikisine ver veya onu islat et. Onun ismiyle al ki rahat edesin ve illa bu kadar eşyayı vücuda getirip nizam ve intizamlarını temin edecek o kadar ilahları kabule mustar kalacaksın. Nokta Min nur-i marifetillâh Celle Celaluh 1337'de 1918. Tehlif edilmiş bir Risale'nin bir kısmıdır. ifade i Meral. Bir bahçeye girsem iyisini intihar ederim. Koparmasından zahmet çeksem hoşlanırım. Çürüğünü yetişmemişimi görsem kuzma safa derim. da öyle arzu ederim derler. Sözlerin iyi anlaşılmıyor. Bilirim ki kah minare başında, kah kuyu dilinde konuşuyorum. Ne değil, zuhurat öyle. Şu a'at ve şu kitapta mütekellim aciz kalbimdir. Muhatap asil nefsimdir. Müstemi, mütehavri hatikat bir Japondur. Temaşa eden bunu düşünmeli. gayetül gayet olan, marifetullah'ın bir bürhanı olan marifetul nebi'yi şu a'atta bir nebze beyan ettik. Şu risalede maksud-u bizzat olan tevlidin la yuhat berahiminden, yalnız dört muazzam burhanına işaret ödeceğiz. Ha'nazır etliy'i hasri ile birleştirmek için melaike ve haşrin bir kısım delailine ima ederek İmanın altı rükmünden dördünün birer lem asını temi göstermek isterim. Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubbihi ve yevmil ahir وَبِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَلَى وَالْبَعْثُ بَعْذَا الْمَيْتِ حَقٍ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللّٰهِ Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirik günüme, kadere, hayr ve şerrin Allah Teala'dan geldiğine iman ettim. Ölümden sonra diriliş haptır. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna da şahitlik ederim. Sayyid Mursul. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Muhammedin hatemen ve ala alihi ve seftihi ecmain. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Peygamberlerin hatemi olan Muhammed'e Ve bütün al ve ashabına salat ve selam olsun. Allah la ilahe illahe el hayyri tayyum. Allah ta'na ondan başka ibadete layiq hiçbir ilah yoktur. O haydir, o haydundur. Maksudumuzdur, maklubumuzdur. Gayr-i mütenahi berahininden dört bürhan-u külliyi irad ediyoruz. Birinci bürhan, Muhammed aleyhissalatu vesselamdır. Şu bürhan-ı negyirimiz, şu hatta tenevvür ettiğinden, tenvir-i münevver bir mir'ahttır. İkinci bürhan, kitab-ı kebir ve insanı ekber olan kainattır Üçüncü bürhan, kitab-ı muciz-ül beyan, kelam-ı akdestir. Dördüncü bürhan, alem gayb ve şehadetin nokta-i iltisakı ve berzahı ve iki alemden birbirine gelen sevgaratın mültekası. ''Vicdan'' denilen fıtratı zi-şuurdur. Evet, fıtrat ve vicdan akla bir penceredir. Tevhid-i şuasını meşrederler. Birinci lühan. Risalet ve İslamiyetle mücehhez olan hakikat-i Muhammediyyedir Risalet noktasında en muazzam icma ve en vasi tavatur sırrını ihtiva eden mecmu-enbiyanın şehadetini tazammun eder.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 Bu kadar tasdiklere maser, büyük, derin, durbin, safi, keskin, hakaik aşina bir gözün gördüğü hakikat, hakikat olmama hiç ihtimali varmıyor. İkinci bir hal. kainat kitabıdır. Evet şu kainatın bütün hurufu ve bütün noktaları, efraden ve terekküben, Zat-ı Celal'in vücut ve vahdetini, elsini-i mahsusaları kıraatla, وَا اِنْمِ شَيْءٍ اِلَّا يُسَدِّهَ بِهَمْدِهِ Hiçbir şey yoktur ki onu övüp onu kesbi etmesini filarek ediyorlar. Cemî zerrâki kainat, birer birer, zat ve sıfat vesaire vücuh ile hadsiz imkanat mabeyninde mütereddit iken, birdenbire bir ciheti takip, muayyen bir sıfatla iktisaf, mahsus bir keyfiyetle tekeyyuf ederek, Hayret-bahşa, hikemi intahar ettiğinden, sani'in vücudu vücuduna şahadetle, avani-i gaydiyenin en muzeci olan Latife-i Rabbani'i içinde, ilan-ı sani eden nisbah-i imanı ışıklandırıyorlar. Evet, bir nefer, nefsinde ve takımda ve bölükte, kaburda ve orduda gibi, her bir zerrede, kendi başıyla zat, sıfat, keyfiyetindeki imkanat cihetiyle, sani ilan ettiği gibi. Tesaviri mütedâhile'ye benzeyen mürekkebat-ı, müteşabike-i, mütesaide kainatın her bir makamında ve her bir misletinde ve her bir dairesinde her bir misletinde muvazene-i cereyan-i muhafaza ve her misletinde ve her takımında ayrı ayrı vazife-i ifa ve hikmeti intarç ettiklerinden Sâni'in kas ve hikmetin izhar ve vücut ve vahdetinin âyatını kıraat ettikleri için, Sani Celal'in derahini, Zerrat'tan hat hat ziyade olur. Demek, اَتْتُرُكِ اِلَ اللّٰهِ بِعَدَدِ اَنْخَاسِ الْخَلَائِقِ <gülüyor> Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri sayısıncadır. hakikattır Mübala'a değil, belki nafistir. Sual. Neden aklıyla herkes göremiyor? Cevap, kemal-u zuhurundan ve ziddın ademinden. Teammel sufurel kainati fe inneha minel mele'il a'la uleyhike resail. Yani, sahife-i alemin ebuad-i vasiasında mekaş ezeli'nin yazdığı silsire hadisatın satırlarına hikmet nazarıyla bak. Vefik-i hakikatla sarıl. Ta ki, mebi-i ala'dan uzanan şu selasin-i seni sen-i İlliyini tevhide çıkarsın. Şu kitabın heyeti mecmuasında öyle parlak bir nizam var ki nazamı güneş gibi içinde tecelli ediyor. Her kelimesi, her harfi birer muze kudret olan bu kitab-ı kainatın tehlifinde öyle bir ircaz var ki bütün esbab-ı tabi'ye, farz-i muhal olarak muktedir birer fa'il-i muhtar olsalar yine kemal-i ile o ircaza karşı secde ederek سُبْحَانَكَ لَا خُدْرَةَ لَنَا اِنَّكَ اَنْفَ Sen her türlü noksamdan münezzeh de uzaksın. Bizim hiçbir kudretimiz yoktur. Şüphesiz ki sen azizsin. Senin kudretin her şeye galiptir. Hakimsin, senin her işin hikmet iledir. Diyeceklerdir. Her bir kerimesi, bütün kelimatıyla münasebetlerdir. Ve her harfi, vahusuz zihayet bir harfi, Bütün cümlelere karşı müteveccih birer yüzü, nazır birer gözü var olan bu kitabın öyle bir muza iştibak-ı, tesanüd-ü nazımı vardır ki, bir nokta yerinde icat etmek için bütün kainatı icat edecek bir kudreti gayrı mütenahi lazımdır. Demek sivrisineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halk etmiştir. Pirenin midesini tanzim eden mazlum-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. Sünnet'in 9. sayfasında Muhalqukum bi Rabbikum illâ kenefsün vâhide. tek bir kişinin yaratılıp birleştirilmesi gibidir. Ayetin sırrına müracaat et. Yalnız Yanglasıh kitabın küçük bir kelimesi olan bal arasını gör. Nasıl şehh-i şehâdet o muzi kudretin nisan'ından akıyor ve yahut şu kitabın bir noktası olan kul dediği bir dereynet çok defa büyüttükten sonra görünür. Dikkat et! Nasıl muciz Numa, hayret feza bir misali müsalları kainattır. Sure-i Yasin, sureti, lafzı Yasin'de yazıldığı gibi, cezaletli, muciz bir noktayı camiadır. Onu yasan bütün kainatı da o yazmıştır. Eğer insafla dikkat etsen, şu küçücük hayvanın ve hüveynatın sureti altında olan makineyi i Dakikay-i Bediya-i-i-Lahiyyeni şuursuz, kör, mecra ve muharrikleri taklit olunmayan ve imkanatından evleniyet olmayan asbabı, basitayı, camidi-i tabiiyyeden husulünü muhal-enden muhal göreceksin. Eğer her bir zerrede hükema şuuru, etibba hikmeti, hükkamın siyaseti bulunduğunu ve her bir zerrede saib zerratla vazdasız muhabere ettiğini itikat edersem belki nefsi kandırıp o muhalide itikat edebilirsin halbuki o zihayet makinedir öyle bir mucize kudret öyle bir harika hikmet vardır ki ancak bütün kâinatı bütün şunu onaatını icat eden, tanzim eden bir saniin sunu olabilir yoksa kör az basit imkan ferdiliğiyle ayakta kalamaz esbabı tabiiden olamaz vazhosuz o esna ve tabiiyenin üssül esas hükmünde olan cüz'ü layet-el-cezza'daki kuvve-i cazi'de ve kuvve-i dafianin ictimallarının hortumu üzerinde bir muhali-yek var. Fakat caizdir ki her bir şeyin esası zannettikleri olan cez, dev, hareket, kuva gibi emirler. Âgetullah'ın kanunlarına bilen isim olsun. Lakin kanun kaidelikten tabiiliğe. ve zihnîlikten tariciliğe, itibarîden hakikate ve âletiyetten muessiliyete geçmemek şartıyla kabul ederiz Suat. Ezeliyeti magde ve harekat-i zerrattan teşekkül-elva gibi umur-u batulaya neden ihtimal veriliyor? Cevap. Sırf başka şeyle nefsini ikna etmek sadedinde olduğu için o umurun esası faydasını tebe'i bir nazar'la dert etmediğinden meşghef ediyor. E'gare nefsini ikna etmek suretinde, kasten ve bizzat, o'na müteveccih olursa, muhaliyetine ve mahkul olmadığına hükmedecektir. Faraza kabul etse de, tegâful-u sebebiyle, hasıl olan ıstırar ile kabul edilebilir. Balalet ne kadar aciptir. Zat-u Celal'in lazım-i zarurisi olan ezariyeti, ve hassâs-i olan icad-i aklına sığıştırmayan, nasıl oluyor ki gayri-mütenahî zerrata ve âciz şeylere veriyor? Evet, meşhurdur ki, Hilal i Eid'e bakarlardı. Kimse bir şey görmedi. İhtiyar bir zat yemin etti, hilâ gördüm. Halbuki gördüğü hilâl, kirpi'nin takavvus etmiş beyaz bir kılı idi. Kıl nerede, kamer nerede? Harekat-i nerede, sebebi teşkil-i nerede?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 intizan ve rab altına alan bir şeriatı ki burah ilahidir işte şu şeriat-ı fıtriyedir sünnetullah ve tabiat ilmisine madur hılkıt kainatta cari olan kanun itibariyesinin mecmu ve muhasselesinden ibarettir kula dedikleri şey her biri şu şeriatın bir adliktır ve kanun dedikleri şey her biri şu şeriatın birer meselesidir fakat o seriattaki ahkamın yeknesah istimrarına istinaden vehim, hayal, tasavrut ederek tazit edip, şu tabiatı i hevaiye, ve tecessüm edip, mevcud-u harici ve hayalden hakikat suretine girmiştir. Hayali hakikat suretinde gören, gösteren, nüfusun istidad-i şuresinden, fail-i muessir suretini takmıştir. Halbuki şu unsuz tabiat. kattiyen kalbi ikna edecek ve fikre kendini beğendirecek ve nazar hakikat ona ünsiyet edecek hiçbir mülayeme ve münasebet yok iken ve masken olmaya kabiliyeti mefkud iken, sırf nef-i farazından çıkan bir ıstıralar ile ve leh resan-i efkar olan kudret-i ezeliyenin asar-u vahiresinin tabiattan suduru tahayyül edilmiş. Halbuki tabiat tabiat misali bir mafahadır tabii değil. Nakıştır, nakkaş değil. Kabildir, faiz değil. Mistardır, mastar değil. Nizamdır, nazım değil. Kanun değil, kudret değil. Şeriat iradiyedir, hakikat hariciye değil. Mesela 20 yaşında bir adam birdenbire dünyaya gelse, hali bir yerde, muhteşem ve sanayi mekanisenin ansarı ile müzegend bir saraya girse, hem farzı «Hak'iyen hâriçten gelme, hiçbir fâilin eseri değil. Sonra, içindeki eşyayı muntazamaya sebep ararken, taziminin kavanimini camil bir kitap bulsa, onu, makesi, şuur olduğundan, bir fâil, bir illet-i kabul eder. İşte, Sani-i Zülcelal'den terhahul sebebiyle böyle gayri makul, gayri mülayim bir illet-i olan tabiatla kendilerini aldatmışlar. Şeriat-i ilahiyye ikidir. Biri, Sıfat-i kelamdan gelen bir şeriattır ki, Beşer'in ef'al-i ihtiyariyesini tazim eder. İkincisi, sıfat iradeden gelen ve evamiri tekminiye tesmi edilen Şeriat-i fudbiyyedir ki, Bütün kainatta cari olan Kavani-i adatullah'ın muhassalasından ibarettir. Evvelki şeriat nasıl kavani-i akviyeden ibarettir? Tabiat denilen ikinci şeriat dahi, necmu-u kavani-ni itibariyeden ibarettir. Sıfat-ı kudretin hassasi olan tesir ve icada malik deynlerdir. Sabıkan sırr-i tevhid beyanında dönüştik, her şey her şeyle bağlıdır. Bir şey her şeysiz yapılmaz. Bir şey halk eden her şeyi halk etmiştir, öyleyse. Bir şey yapan vahit, ahad, ferd, samet olmak zahuridir. Shul ehl dalaletin gösterdikleri esbaht tabiye hem müteaddit hem birbirinden haberi yok, hem kör, iki elinde iki kar olan tesaduf ama ve ittifakiyeti avra'nın eline vermiştir. Kulillâhu kummederhum fîhavdihim yel-adun Sen avus be. Sonra da onları daldıkları batakta bırak, oyalan dursunlar. En hasil. İkinci bir hanımız olan kitab-ı kainattaki nazım ve nizam, intizam ve tehlifindeki ihrcaz güneş gibi gösteriyor diye. Bir kudreti i gayrimütenahi, bir ilmi layetenahi, bir irade-i ezeliyenin eserleridir. Sual, nazım ve nizamı tam ve neyle sabittir? En yani cevabı, nevi beşerin havas ve cevasisi hükmünde olan tünun ekramı, istikra tammi ile o nizam'ı keşfetmişlerdir. Çünkü her bir neve dair bir fen geteşekkül etmiş veya etmeye kabildir. Her bir fen külliyeti kaide hesabıyla kendi nev'indeki nazim ve intizamı gösteriyor. Zira her bir fen kavaid-i külliyye desatirinden ibarettir. Demek şahsın nazarı nizam-i ihata etmezse cevasisi künün vasifası görür ki insan ekber İnsan asgar gibi muntazamdır. Her bir şey hikmet üzere vaz edilmiştir. faydasız abes yoktur. Şu bürhanımız değil yalnız erkanı ve azası, belki bütün hüceyratı, belki bütün zerratı birer lisanı zâkir-i tevhid olarak, büyük bürhanın sadayı gülendine iştirak ederek La ilahe illallah diye zikrediyorlardı. Delalekçe siması bir hu lafzına benzer ki, o hu'nun her bir cüz'ü küçük hu'lardan, her bir küçük hu'da küçücük hu'lardan teşekkür etmiştir. 3 bürhan. Kur'an-ı Azim Şam'dır. Şu bürhan-ı natıbın sinesine kulağını yapıştırsan işiteceksin. Allahu la ilahe illa huyu tekrar ediyor. Hemdayet mükemmel semeratıyla, meyvedar bir ağacın, menbar hayatı olan cürsume olmazsa veya kötü bozuksa semer edemez. Şu bürhanımız dallarında meyve-i hak ve hakikat o kadar çoktur ve o kadar doğrudur ki şu kod bırakmaz ki cürsumesinde olan meseleyi tevhid. Hiç vehim bırakmaz derecede kuvvetli doğru bir hak ve hakikatı kazanman ediyor. Hem şu bürhanın alemi şehadet tarafına tedellik etmiş olan ahkama dair dalı Bütün sıdk daha hak ve hakikat olduğuna, biz zorure, alemin ait tarafına uzanan tevhide ve gaybe dair guslu azamı, ağaç dalı yine sadık fakatla meyledarıdır. Hem derince şu bir hang tersi medisi anlaşılır ki, onu gösteren zat, neticesi olan meseleyi tevhidde o kadar emindir ki, hiçbir şaide-i tereddüt hiçbir tarafında ihsas edilmiyor. Hem o neticeyi Bütün hakaika esas addederek, müselleme ve zaruriye olduğunu bütün kuvveti beyanıyla ve ısrarıyla ona giydiriyor. Ve başka şeyleri ona irca ediyor. Temel taşı o şibit kuvvet suni olamaz. Hem de üstündeki sitti ircaz her ihbarını teslim eder. Teskiyeden ispahını kılar adeta. İhbaratı binezziha sabit umurlardandır. Evet şu Mürhan-ı altı ciheti de Üstünde ircaz, altında mantık ve delim, sağında aklı istintak, solunda vicdan-ı istişhat, önünde, hedesinde hayır vs. Nokta-ı istinadı vahy-i mağazdır. Vehmin ne haddi var ki görebilsin. Mâret-i sâni denilen kemalat arşına uzanan miyaraşların usulü dört'tür. Hasri'e ve isra'ka muessis olan muhakkikin-i sofiyenin nimahacıdır. İkincisi, imkan ve hudusa mebni, mütekellimin tarihtidir. Bu iki asıl, çendan Kur'an'dan teşa'ut etmişlerdir. Lakin, fikri-beşer, başka surete ifran ettiği için uzunlaşmış ve müşkülleşmiş, evhamdan masum kalmamışlar. Üçüncüsü, şubahat-alut hükema mesleğidir. Dördüncüsü ve en birincisi, Belahat-ı Kur'aniye'nin ulvî mertebesini ilan etmekle beraber, cezalet cihetiyle en parlığı ve istikamet cihetiyle en kısası ve vuzur cihetiyle beşerin umumuna en eşmele olan miracı Kur'anidir. Hem o arşa çıkmak için dört vesile vardır. İlham, talim, tasfiye, nazara fikri. tarih Tarifi Kur'ani iki nevidir. Birincisi, Delil-i inayet ve gayedir ki, menafi eşyai tadaar eden bütün ayat-u Kur'anide bu delil-i ve şu durhanı tanzim ediyorlar. Bu delil-i zübdesi, kainatın nizam-i ekmelinde itgân-ı sanat ve riayet-i mesali ve hikendir. Bu ise sani'in kasv ve hikmetini, ispat ve tesadüf vehmini ortadan nekiriyor. Zira itgân, ihtiyarsız ihtiyarsız olmaz. Evet, nizamın şahitleri olan bütün fünun-u ekran, mevcudatın silsilelerindeki halkalardan asılmış mesali ve semeratı ve inkılabat-ı ahvelin katler ve düğünleri içinde saklanmaz, iten ve tegâidi göstermekle, sâlin kast ve hikmetine katkî şehadet ediyorlar. en sünnet! Fen-i hayvanat, fen-i nebatat, iki yüz mütecaviz, enva'ın büyük peder ve ademleri hükmünde olan, Mebbe'lerinin her birinin hudusuna şahadet ettiği gibi mevhum ve itibari olan kavani kör ve şuursuz olan esbab-ı tabiyye ise bu kadar hayret-feza silsileler ve bu silsileleri teşkil eden ve eflat denilen behşet-engiz birer makinayı acibe-i ilahiyenin icat ve inşasına adem-i kabiliyetleri cihetiyle her bir fel, her bir nevi müstakimle sani-i hukimin eşte kudretinden çıktıklarını ilan ve israr ediyorlar. Kur'an-ı Kerim her ceyl basarı hayraramın kutu. Haydi çevir kesine. En küçük bir kusur görüyor musun? Kur'an'dan delil-i inayet vücuhu mümkinanın en mükemmel veçi ile bulunuyor. Kur'an kainattaki tefekküre emir verdiği gibi fevâidi teskar ve nimetleri sabit eden Ayatın tavasun ve hatimelerinde galiban akla havale ve vicdanla müşaverete sen etmek için fatih -e ibret alınız. Efala tezekkerin hiç düşünmez misiniz? Efala yahkilun hiç düşünmüyorlar mı? Ebnan yahlumun onlar bilmiyorlar mı ki gibi o durhani inayeti ezhamba tesbih ediyor. 2. delili Kur'ani delil-i iftiradır. Hülasası, mahlukatın her nev'ine, her ferdine ve o nev'e ve o ferde müretteb olan asar-ı mahsusasını, mülteş ve istidad-ı kemaline münasip bir vücudun verilmesidir. Hiçbir nevi mütesensil-i ezeli değildir. imkan bırakmaz. i̇nkılab hakikat olmaz. Mutavassıb mev'in silsilesi devam etmez. tahavvul esnaf inkılab-u hakaik'in garesidir. Madde dedikleri şey, suret-i mütedellire, hem harekat-i mütehavvile-i hadiseden tecellüb etmediğinden hudus-i muhakkak'tır. Kuvvet ve suretler, araziyetleri cihetiyle, elmadaki mübayeneti cevheriyeyi teşkil edemez. Araz, cevher olamaz. Demek elma'ının fasileleri, Ve umum arazının havası mümeyyizeleri Biz adem-i sırftan yükberadırlar. Silsile ve tenasül, şerait-i adiye-i itibariyedendir. Feya acaba vacib vücudun lazimi i zaruriye -i, olan ezeliyeti zihinlere sığıştıramayan nasıl oluyorlar? Her bir cihetten ezeliyete münati olan maddenin ezeliyetini zihinlerle sığıştırabilirler. Hem biz de tasavvuf ve kudrete karşı mukavemet edemeyen koca kâinam nasıl da Küçücük ve nazik zerratların öyle dehşetli, salâbetli olmuş ki kudret-i ezeliyenin yedi idamına karşı dayanıyor. Hem nasıl oluyor ki kudret-i ezeliyenin hassası olan iddâ ve icadı, Hiçbir münasebeti makule olmadan, en aciz ve en biçare esbaba ispat ediliyor. İşte Kur'an-ı Kerim, şu delili, halk ve icattan bahseden arayatı ile ezhanda tanzim ediyor. müessir Hakiki yalnız Allah'tır. teessir Hakiki esbatta yoktur. Esbat, izzet ve azamet kudretin perdesidir. Ta ki aklın nazar-ı zahiresinde, dest kudret, umur-u khasise ile nivaşir görülmesin. Bir şeyde iki cihet var. Bir mülk, aynanın mülevben veci gibi. Ezdat ona varit oluyor, çirkin olur, şer olur, hakir olur, azim olur, ilahi. Ezdat bu cihet de vardır. i̇zhar azamet ve izzet-i kudret önde ister. İkinci cihet, melekutiyet cihetidir. Aynanın şeffaf veci gibi. Şu cihet her şeyde güzeldir. Şu cihette esbabın tesiri yoktur. Vahdet öyle ister. Hatta hayat ve ve nur ve vücut iki vecihleri şeffaf ve güzel olduğunda mülken ve melekuten vasıfasız destekudretten çıkıyorlar. Dördüncü burhan. Vicdan-ı beşer denilen fatrat azıya şuurdu. Şu burhanda dört mütteyi nazarı dikkate al. birisi Fıtrat, yalan söylemez. Mesela bir çekirdekteki meyelan-ı nümül meyve vereceği Doğru söyler. Mesela yumurtada bir meyelan hayat var. Ben piliç olacağım. Bir izninde olur. Doğru söyler. Mesela bir avuç su, ile meyelan-ı imbisatı der. Fazla yer tutacağım. Metin demir onu yalan çıkaramaz. Sözünün doğruluğu demir parçalar. İşte şu meyelanlar. İrade-i İlahiyeden gelen evamil-i tekviniyenin tecellileridir, hicikmeleridir. İkincisi, beşerin tavas-ul kumsu zahire ve batınadan başka, alem gayba karşı açılan pek çok pencereleri var. Gayri meşhur pek çok hisleri var. Hiss-i saniye, sıra, zaika olduğu gibi bir hissi sadise-i sadıka olan saika vardır. Hem bir hissi sabiayı e barika olan şaiha var. O şey ve sevk yalan söylemez. Yanlış gidemez. Üçüncüsü. Mevhum bir şey, hakikat hariciye medde olmaz. Tutrak ve vicdanda nokta-ı istinatla nokta-ı istinat. İki hakikat-ı zaruriyedir. Hırkatın sahteti ve en mükebcemi olan ruh-u beşer. O iki nokta olmazsa en sütlü, en berbat bir mahluk bulur. Halbuki kainattaki hikmet ve nizam ve kemal bu ihtimali reddeder. Dördüncüsü, akıl tatil eşhal etse de nazarını ihmal etse vicdan sani unutamaz. Kendi nefsini inkar etse de onu görür, onu düşünür. Ona müteveccihtir. Hads ki, şimşek gibi sürat-i intikaldir. Daima onu tahriyet eder. Hassin muzaafı olan ilham O'nu daima tembir eder. Meyelâ'nın muzaafı olan arzu ve O'nun muzaafı olan iştiyak ve O'nun muzaafı olan aşk-ı ilahi O'nu daima marifet-i zülcelâle sefk eder. Şu fıtraktaki incizat ve cesbe bir hakikat cazibedarın cesbi Bu nükleleri bildikten sonra şu burhan-ı olan vicdana müracaat et. Göreceksin ki kalp bedenin aktarına neşri hayat ettiği gibi, kalpteki ukde-i hayatı olan marifet-i saniyedir ki, istidadat gayr mahdude-i insaniyeyle mütenasip olan amal ve niyulu müteşaibeye neşri hayat eder, lezzeti için atar ve kıymet verir ve basit ve temgid eder. İşte, nokta-i istindad ve kavga ve müzaheletin meydanı olan dağdayı hayata hücum gösteren, alemin binlerce musibet ve müzahemelere karşı yegane nokta-i yine marifet-i Evet her şeyi hikmetle intizamla işleyen bir sani hakime itikad etmezse ve anel amya, kör tesadüflere havale ederse ve o beliyyata karşı elindeki kudretin adem i düşünse, ister istemez tevafuş, dehşet, telaş, Haftan-mürekkez bir hâlet-i cehennem-nûmun ve ciğer şikate şikayate O ise, eşref ve ahsen mahlukat olan ruh insaniyetin her şeyden ziyade perişan olduğunu istizam eder. O ise, intizamı kamil ki ki'inaktaki nizam-i ekmele oluyor. Şu nokta-i ve nokta istinatla bu derece nizamı i alemde hükum-fermalık, hakikat nefsul Nefs-ül Enbiya'nın i münhasırası olduğu için, her vicdanda iki pencere olan şu iki noktadan Sâni-i Zülcelal marifetini kalbi beşere daima tecelli ettiriyor. Akıl gözünü kapasa da vicdanın gözü daima açıktır. Sâni-i Zülcelal bu dört mürhan-ı azimin katil şehadetleriyle Râcib-ül Ezeli Ezelî, Vâhid, Ahad, Tert, Samet, Alîm, kadir, yuri, seni basi, mütekellim, hay, kayyum olduğu gibi. Bütün evsaf-ı celaliye ve cemaliye ile mutfasıftır. Zira mukarverdir ki, masludaki teyzi kemal, sani'in zilli tecellisinden muhteresidir. Demek kainatta ne kadar hüsn-ü cemal kemal varsa, umumundan naihat derecede yüksek tabakada evsaf-ı cemaliye ve Kemaliye ile sani'-i celali mutfasıftır. Zira ihsan servetin, icab vücudun, icab vücubun, tahsin ismin, tenvir nurun fer'i ve delil olduğu gibi. Bütün kainattaki bütün kemal ve cemal, Sani-i Zül Celal'in kemal ve cemaline bir zill-i zalimdir ve birhanidir. Hem de Sani-i Celal, cemine kaisten münesehtir. Zira nevakis mahit maddiyatın istidatsızlığından meşvet eder. Zat-u-Celal maddiyettan mucerrehtir, menevsehtir. Hem kainatın nahiyat-ı mümkinesinden eden evsaf ve levazimatından mukaddesdir. Neyse i kemikli şey Celle Celaluhu. Subhane men ihtefa li şiddet-i zuhurihi. men istetere li adem-i ziddihi. Subhane men ihtecebe bil esbab-i Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Münezzeh değil o zat ki, şiddet zulurundan ihtifa etmiştir. Münezzeh değil o zat ki, zıddı ve rakibi olmadığı için istiğdar etmiştir. Münezzeh değil o zat ki, esbabı izzetine perde yapmıştır. Sual. Vahdetül vücudu nasıl görüyorsun? En cevap Tevhitte istiyarattır. ve nezara sığmayan bir tevhid-i zevkidir. Esasen tevhid-i rububiyyet ve tevhid-i uluhiyyetten sonra tevhidde zevken, şiddet-i isteyrak, vahdet-i kudret yani la muettire fil kevni illallah Mükebbenatta Allah'tan başka muestir yoktu. Sonra vahdet idare, sonra vahdet-i şuhud, sonra vahdet-i vücut, sonra yalnız bir vücudu. sonra yalnız bir mevcudu görünceye müncar oluyor. Muhakkidini Sofiyenin müteşabihat bitminde olan şatahatıyla istidlam edilmez. daire esbabı yırtıp çıkmayan ve tesirinden kurtulmayan bir ruh bahtekil vücuttan dem vursa haddini tecavüz eder. Dem vuranlar vacibil vücuda o kadar kasr nazar etmişlerdir ki mümkünattan tecevdik ederek Yalnız bir vücudu, belki bir mevcudu görmüşlerdir. Evet, demin içinde neticeyi görmek, alemde saniyeyi müşahede etmek, tarih-i istiyarak kararı cihetiyle, cedavir-i ekvanda cereyan tecelliyat-ı ilahiyeyi ve melekutiyet eşyada sereyan-ı ve merayay-i mevcudatta tecelli-i esma ve sıfatı yalnız zevken anlaşılır birer hakikat iken, baih-ki el-fas sebebiyle sariye ve hayat-i sariye tabir ettiler. Ehli fikir, o hakaiki zevkiyeni nazarın mekayesine sığıştırdığından çok evham-i batulaya menşe oldu. Madde-perver hükema ve zayıf-ul itikad ehli nazarın vahdet vücudu ile evliyanın vahdet vücudu tamamen birbirinin zıbbıdır. Beş cihetten fark vardır. Birincisi, Muhakkikîn-i Sofiye vacibül vücuda o kadar hasr nazar etmiş ve müstarak olmuş ve ehemmiyet vermişler ki onun hesabına kainatın vücudunu intihar etmişler. hiç ama ve zayıf-ül itikad olanlar maddeye o kadar hasr nazar etmişler ve müstarak olmuşlar ki fehm-i uluhiyetten uzaklaştılar ve o derece maddeye kıymet verdiler ki her şeyi maddede görmek, hatta uluhiyeti onda nez cetmek, hatta kainat hesabına uluhiyetten isyna etmek derece de tariki müteassiseye girmişlerdir. Üçüncüsü, muhakkikini sufiye'nin vahdet-i vücudu, vahdet-i şuhudu tazanman eder. İkincilerin vahdet-i mevcudu tazanman eder. Üçüncüsü, birincilerin mesleği zevkidir, ikincilerin nazaridir. Dördüncüsü, Birinciler evvelen ve bizzat hatta, nazar-ı olarak halka bakarlar. İkinciler evvelen ve bizzat halka bakarlar. Beşincisi. Birinciler hudaperesttirler. İkinciler hotperesttirler. Eynes sera mine sureyya ve eynes diya'u sati'u mine zulmetid dâni ise. Sera nerede, sureyya nerede? Her şeyi gösteren ışık nerede? Her şeyi gösteren ışık nerede? Her şeyi örtüp saklayan hümet merede en bir mesela küreyi arz rengi arenk muhtelif ve küçük küçük can parçalarından farz olunursa her biri başka hasiyetle leznine ve cirmine ve şekline ismetle şems'ten bir feyiz alacaktır. Şu hayali teyiz ise ne güneşin zatı ve ne de aynı ziyasıdır. Hem de ziyanın temasili ve elvan-ı sem'un tasavvürüdür. Ve güneşin tecellisi olan çubu nagun ve rengarenk çiçeklerin elvanı faraz lisan'a gelseler. Her biri güneş benim gibidir. Veyahut güneş benim diyeceklerdir. An hayalâ teki dam-i evliyez aksi mehriyan bostan-ı kudez. Evliyaya tuzak olan hayaller ilahi bahçelerin ay yüzlü güzelliklerinin akisleridir. Fakat ehl-i vahdet-i şuhudun meşrebi fark ve sahıldır. Ehl-i vahdet-ul-vücudun meşrevi mahl ve sekirdir. Safi meşrep ise meşrep-i ehl-i fark ve sahurdir. <tekkeru> tefekkeru fi ala illa vela tefekkeru fi zâthih fe innehum len takbiru <tekkeru> Allah'ın nimetlerini tefekkür edin. Onun zatını tefekkür etmeyin. Çünkü buna güç yetiremezsiniz Nokta'nın ikinci kısme. Haşir ve melaike ve dakayruhu ait olduğundan bu hakikatları kerametli 29. söz ve 10. söz gayet parlak bir surette izah ettiğinden onları havale edilerek buraya ders edilmedi. 3. kısım ise 14 dersten ibaret nurun ilk kapısını amille hangi cam şebildi. Hakikatul <gülüyor> mer'i leysa'l mer'u yudrikaha. fekeyfe künte'l cebbari bil kıdam? Hüvellezî ebde'u'l eşya'e ve enşe'eha. Fe keyfe yudrikuhu mustah ve sünnesen. İnsan, kendi hakikatini dahi idrak etmekten aciz iken, her şeyden önce var olan ve her şeyi ceberutiyet mutlaka ile hükmü altında tutan zatı nasıl idrak edebilir? O cebbar-u kıdent Her şeyi ilk olarak yoktan yaratmış ve inşa etmiştir. Sonradan var olup can bulanlar, onu nasıl idrak etsin? Sayın Mürsi, münderecek hakkında. Bu mühim mecmuanın cümleyi mukaddematından olan bir iylemde. Bu Risale, bazı ayat-ı Kur'an'iyenin şuhudi bir nevi tefsiridir. Ve ondaki meseleler Kur'an-ı Hakim'in bahçesinden koparılmış çiçeklerdir. Bu Risale'nin ibaresindeki icmal ve icaz ve fehmindeki zahiri müşkilatı. «Sana tevahhoş vermesin. Tekrar tekrar mutala et. Ta ki, lehu mülkü s-samāvāki vel ardu, göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Ve emsali tekrarat Kur'aniyenin sırrı sana açasın. Ey tarih! Bu mecmuadaki tevihidin bürhanları ve naskarları birbirine ihtiyaç bırakmıyor zannetme. Çünkü ben her bir bürhana, her bir makama mahsusta ihtiyaç hissettim. Harekat-ı beni öyle bir mevkiye ilca ediyordu ki, o mevkiyi o anda bir kapı açmaya mecbur kalıyordum. Çünkü o dehşetli anda diğer açık kapılara dönmek müyesser olmuyordu. Hem o seyahat-ı acibede. Rast nurlara delalet etmek için değil, belki hatırlamak için işaretler koydum. Bazen büyük bir nura bir işaret koyuyordum. yine ahir diye ne kadar güzel bir mukaddemeyi, Ve bir hülasayı bu mecmua adeta şifre gibi bir anahtarı karilerine takdim ediyor. Bu Mesnevi Nuriye'deki Risalelerin isimleri Reşhalar, Katre, Hubat, Habbe şeklinde gidiyor. Eğer Katre Risalesinin ahirinde merhum Şeyh Saffat Efendi'nin yazdığı gibi her bir risaleye bir patriz yazılsaydı o merhumun bu bir Katre değil, bir bahirdir dediği gibi biz de derdik. O bir lem'a değil, bir şemsdir. O bir rüşha değil, bir vahiydir. O bir zühre değil, bir cinandır. O bir hudâ değil, bir ummandır. İcazet. Kiristi kitana eren mesnevi-i nuriye hayatın hayatı ve dayısı ve en yüksek hakikat olan imanı taklitten tahkike, tahkikten ilme yakın mertebesine. İlme yakın mertebesinden aynen yakın mertebesine. Ve daha sonra da Hakk'a l ulaştıran muazzam ve muhteşem ve pek çok risaleleri tezammun eden muhit ve harita bir eserdir. Bu eserin hakiki kıymetini tebaruz ettirecek en hakiki fiilisti, yine onun aziz ve muhterem müellifi üstadımız yapabilirdi. Bizim çok kısa anlayışımız ve zayıf idrakimiz ve kasır fahnimiz ve Arapçaya olan vukufsuzluğumuz, ulema-i mütebahirinin katresine bahir dedikleri bu emsalsiz eserin fihristini karilere pek noksan olarak takdim etmemizin amirleri olmuştur. Muhterem kari. Bu fihriste bakıp da tılsım-ı kainatın keşafı, hataik eşyanın miftahı, hikmete hılkatın bellalı olan bu manevi hazine hükmündeki mecmuayı da o mizan ile katma Çünkü bizdeki aciz, Ve noksanlık o mecmuanın kıymetiyle mevsuten değil, makursen mütenasıptır. Güneşin bir zerre cam parçasındaki timsarına bakıp da güneşte de bu kadardır deme. Çünkü o zerre kabiliyeti kadar o güneşten teyiz alır. Sen ise ailenin büyüklüğün hizmetinde o manevi şemsten teyiz alacaksın. Hem bu mecmuada bulunan yüzlerce iyilemlerden yalnız pek az bir kısmının... Pek iyi bir manası yalnız işaret için zikredilmiş. Yoksa her bir risale, hatta her bir iylem için bu mesmevi fihristinin mecmu kadar bir fihrist yazmak lazım gelirdi. Buna da ne bizim iktidar ilmimiz ve ne de makam ve ne de zaman-i musaib değildir. Mustafa Gül ve tahir -i Mutlu. Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena unneke entel-aliyyemul hakim. Rabbana la ti'ahidna in nesina ev ahta'na Rabbana teqabbel minna bi ahzai kabul hadir tihristeten naqisa bi hürmeci seyyidil mursali ve alihi ve sahbihi ecma'in Amin. Velhamdulillahi rabbil amelin. Seni her türlü kusur ve noksamdan tenzil gelin. Senin bize öğrettiğinden başka bir yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her şeyi hikmetle yaparsın. Ya Rabbi, peygamberlerin efendisi Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve ali ve bütün ashabı hürmetine şu noksan tenisli en güzel surette kabul eyle. Bu kabul eyle. Ham ali alem...